diye vermedim. E, tarihi değeri, sosyolojik değeri önemli. Tam bir şeyin geçiş noktası 1913'te yazılmış. Size belki anlatmıştım bu kitabı ben nereden öğrendim? Werner Zombart'ın yani e, o yıllarda adı Max Weberle beraber anılan Karl Marx'tan sonra en etkili birkaç toplum bilimciden biri sayılan Werner Zombart'ın 1913 yılında yayınlanan, aynı yıl yani tünelle aynı yıl yayınlanan e, Burjuva adlı çok etkileyici olmuş, daha sonraki e, çalışmalar üzerinde büyük etkisi olmuş kitapta bu romana atıf var. Bir iki sayfa bu romanı ele alıyor. Yani o yıl yayınlanmış bir romanın bu çapta bir adamın kitabına girmiş olması önemli. Evet. Konuya girdik böylece sayın moderatör. Böyle mi yapacaktık? <gülüyor> Hocam şu anda bakıyorum 40 arkadaşımız katılmış. Valla ee, tamam işte. Katılım, 40, 40, 41 kere maşallah yani moderatörle evet, beraber olsun. 41 kişi var. Ee, Nurbenim hala katılımlar devam ediyor mu yoksa başlayalım mı? Sıra da arkadaşlar kadar. mı? Devam ediyor. Katilin. Herkes gelip geliyor şu anda. Ee, başlayabiliriz. Youtube tamam, yayınımızda dört başlattık. Dört sohbet yapıyoruz zaten böyle. 3-4 ee, tamam dakika hocam, sonra buyurdu. tam anlamıyla konuya gireriz. Sizin de kafanıza sorular vardır <gülüyor> muhakkak. Hocam çok güzel bir kitaplı Bu arada çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben e, çok keyif alarak okudum. Gerçekten tarihi bir vesika. E, her türlü yani bir finansçı olarak da ayrıca çok büyük bir keyifle okudum yani. Ben şunu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar, edebiyatın bir dil olduğunu ve bu dil üzerinden de bireysel ve toplumsal gerçekliklerin yansıtılabileceğini. Yani ben romanı diyelim ki tarihin, sosyolojinin, antropolojinin, psikolojinin yerine koymuyorum. Ama yer yer onlardan da üstün gördüğümü, doğrusu itiraf etmem lazım. Ama meselem bu daha iyi, öbürü tukaka değil. Taş yerinde ağır. Yani onların yeri ayrı, bu ayrı. Ee, sıkıldığım nokta bu kadar önemli bir bilgi alanını diğer tarihçi ve toplum bilimcilerin ekseriyetle, çok büyük bir şeyle, ile e, e, es geçmiş olmaları. tabi hatırlamı nakledim. Ben Şerif Mardin Hoca'yı tabii bizim nesil Ondan çok etkilenmiştir. Ee, tarihin sosyolojik e, bir bakış açısıyla e, okunabilmesi. Şerif Mardin bu alanda Türkiye'de bakış yani şeyine, dünya görüşüne, yaklaşımlarına e, uyalım, uymayalım, paylaşalım, paylaşmayalım ayrı mesele. Ama değerini herkesin takdir ettiği bir insan. Fakat benim üzerimdeki etkilerinden birisi... E, ...bazı yazılarında edebi eserlere ciddi atıflar olmasıydı. Ee, vefatından şöyle bir yıl kadar önce... E, ...Engin Akarlı hocamızla bir ziyaretine gittik. Veya iki yıl kadar önce. Ee, ki ardından da şeyi yaptık onunla... E, ...Robinson Crusoe ve Haybin Yaksan üzerine... E, ...şeyde YouTube'da bulabilirsiniz... Bir değerlendirme toplantısı olmuştu. Gayet verimli olmuştu. Çok ilginç şeyler söylemişti. Fakat o vesileyle gittiğimizde bir takım sorular sordum. Anladım ki edebiyatla çok az ilgilenmiş. Yani ben bekliyordum ki Şerif Mardin gibi bir hoca, çeşitli yazılarında belli, özellikle Türk romanında belli kişilere, romanlara, yazarlara atıfta bulunmuş birisi. Çok daha geniş bir edebiyat bilgisine sahip olsun, yok yani sıfır demeyeyim ama çok çok düşük. Yani Şerif Mardin bile edebi olana, edebi dile bu kadar az vakit ayırmışsa siz artık diğer toplum bilimcileri düşünün. Benim hazmedemediğim, üzüldüğüm husus bu. Bu köprüleri kurmak istiyorum. E bunu yaparken de romanları biraz abarttığımın da farkındayım. Her okuduğum roman ya da her tavsiye ettiğim roman edebi değeri çok yüksek romanlar değil. Hatta bazı yazarlar için bile geçerli bu. Mesela Zola, edebiyatçı olarak çok büyük bir edebiyatçı değil aslında. Yani Balzac'la, diyelim ne bileyim Henry James'le, Melville'le karşılaştıramayız olayı. Daha ne diyeyim? Daha az edebidir. Fakat daha çok sosyologdur, daha çok tarihçidir. Onun için onun eserlerini o dönemin e, tarihsel gelişimini, değerlerdeki dönüşümü, bunun yapı üzerindeki etkisini, yapılardaki değişimin de değerler üzerindeki etkisini anlamak bakımından Zola'yı göz ardı ederek şey yapamazsınız. Evet. Konuları anlayamazsınız. Mesela bu romanda birçok arkadaş şeye vurgu yapmış. Bu tünel projesinin bugün günümüzdeki Türkiye'de de çeşitli projeleri atıfta bulunarak yapılma süreci içerisinde o güzergahtaki arazileri nasıl uruza kapatıldığını ne dümenler döndüğünü bunun bir romancı tarafından 1913 yılında görülmüş olmasının ya da işte e, böyle bir projeksiyon yapılmış olmasının önemli olduğunu falan söylüyor. E, o romanın yazılışından çeyrek yüzyıl önceye gidin, 1890'larda, belki 80'lerde olabilir. E, yeni baskısı e, da çıktı. Zola'nın Tazı Payı, Tazı Payı romanını okuyun. Yani avcıysanız Tazı'nın payını dikkate alacaksınız ve Tazı'nın payını el er koymayacaksınız. Ee, dolayısıyla Paris 1860'larda inşa edilirken hangi yolların niçin nereden geçtiğini, o yolların sonra bir kısmının hangi amaçla değiştirildiğini, bütün bunların arkasındaki o ne diyelim, kronik kapitalizm deniyor ya işte abab şavuş kapitalizmi, akraba kayırmacı kapitalizm filan gibi şeyleri bir roman üzerinden ne kadar daha başarılı bir şekilde verilebileceğini tazı payından görürsünüz. Benim şeyim yani Kellerman %100 tazı payını okumuştur. Keşke tazı payını orada at, yani romanın içinde bile <gülüyor> bir şekilde atıfta bulunsaydı. Dolayısıyla bu bu romanı o döneme ışık tuttuğu için ve gelecekte de kapitalizm devam ettikçe farklı şeyler beklemeyelim demek için yazmış ve hemen hemen arkadaşlarımızın büyük kısmı e, bunlara dikkat e, etmiş zaten. Evet geldiyse <gülüyor> konuya başlayabiliriz arkadaşlar. Ben bu girişi yaptım kısaca. Tabii hocam başlayalım buyurun. Peki. Ee, biraz önce de belirttim. Bu kitapla ilgili daha doğrusu bu kitabın da içinde olduğu 8-10 e, romandan hareketle 2019'un e, Temmuz-Ekim ayları arasında Dergah Dergisi'nde 4 yazı yazmışım. Bu yazıların başlıklarını sadece size okuyacağım. Ve hemen hemen bir çoğunuzun bu kitaptaki değerlendirmeleriyle nasıl iç içe geçtiğini göreceksiniz. Birinci yazının başlığı iş sahibi değil iş kölesi. Yani kapitalist bir çağda aslında iş sahibi dediğimiz insanların esas itibariyle başarılı bir kapitalistse veya kapitalist de demeyelim başarılı bir girişimci ise işin sahibi değil işin. Kölesi olduğu, bunun iyi mi kötü mü tartışmasına girmiyorum. Yani mesela bazı arkadaşlarınız, <gülüyor> pek azınız diyelim, bunun olumlu bir şey olduğunu, ancak bu şekilde başarılı olunabileceğini ama büyük bir kısmı da bunun değmediğini, insanın şerefini düşürdüğünü, ailesini şökerttiğini, dolayısıyla maliyetin çok yüksek olduğunu. Söylüyor. Bir, sadece bir arkadaşımız sadece e, manevi e, maliyetle yetinmemiş, e, maddi bir muhasebe yapmış. Yani bu işte çeyrek yüzyıl falan sürmüş değil mi bu tünelin yapılması? 26 yıl mı ben yanlış hatırlamıyorsam. E. Çeyrek yüzyıl diye yuvarlayalım. Çeyrek yüzyıl sürmüş. Buradaki iş gününü hesaplamış. 26 yıl çarpı... E, Ortalama 100 bin kişi da şu kadar iş günü ediyor falan. Bunun hesabını çıkarmış filan, <gülüyor> 9 bin, bin ölü çıktı ortaya. Onu almış filan. E, tamam sonunda başarılı oldu gibi görünüyor değil mi? 12 dakika gecikmeyle aslında işte tünel e, başarıya ulaştı. Proje başarıya ulaştı. Ne oldu? Günde 40 bin yolcu taşıyoruz. Bu kadar yüksek maliyete değer mi? Bunun hesabını yapmış ve değmeyeceği kanaatine varıyor. O yazıyı bütünü de okuduğunuz zaman sizin de tepkilerinizi bekliyorum. İkinci yazımın başlığı ihtirasın ekonomi politiği. Hırsın ya da ihtirasın, İhtiras biraz daha e, iddialı bir kelime, hırsı biraz daha ileri götürüyor. Ekonomi politiği, e, hemen hemen hepiniz o noktaya değinmişsiniz. İki, üç arkadaşımız e, incelikli bir şekilde şuna işaret etmiş. E, hırsla başlamış olabilir bu proje. Fakat e, hırs aslında süreç içerisinde projeyi sekteye uğratan bir duygu. Projeyi başarıya ulaştıran hangi duygu? Duyayım bakalım. Üç harfli bir duygumuz. I love you. aşk. Yani e, etelin e, McAlona aşkı sevgisi, babasının da ona sevgisi olmasaydı bu projenin başlangıç finansmanı zor sağlanırdı. <gülüyor> evet, yani halkı diyelim ki yönlendirmek için bir takım teknolojiler uygulandı, beklenti yaratıldı işte orada borta psikolojisi sahip çok güzel tasvir ediliyor. Ama sonuç itibariyle aşk duygusu çok ayrıntısına girilmemiş olmakla beraber romanda çok incelikli bir şekilde işlenmemiş olmasına rağmen biz anlıyoruz ki aşk olmasaydı bu proje başarıya ulaşamazdı. Yani Belki hırsla başlıyor ama aşkla tamamlanıyor. Üçüncü yazım Hırs'ın Kitapla Terbiyesi. Burada bir muhasebe yapmışım. E, bu batılı kitapların karşısına e, Doğu dünyasından kitaplar çıkarmışım. İskendername gibi, Kabusname gibi ya da Hayriname gibi şeyin Nabi'nin oğluna e, öğütleri gibi bu tür kitapları çıkarıp yani onlar Yeni kuşaklara, gelecek kuşaklara ne önerdiler? Hırsı kitap üzerinden, gerçek din üzerinden nasıl terbiye etmeye çalıştılar? Bunun bir muhasebesini yapmışım ki hemen hemen e, yazın arkadaşların belki dörtte üçü diyebilirim ki <gülüyor> açık ya da dolaylı bir şekilde işi bu, bu noktaya getiriyorlar. Dördüncü yazının başlığı da ee, başkanımız Halim Bey'in yazısıyla hemen hemen e, Özdeş. Çağın dini iş, dolayısıyla işin nasıl bir e, seküler din haline getirildiğini, e, geleneksel dinin yerine ikame edildiğini, dolayısıyla <gülüyor> çalışmak ibadettir tarzında bir formülasyonun bağlamından kopuk anlaşıldığı zaman Dinen ne kadar sakıncalı olabileceği üzerinde düşünmemizi e, şey yapan talep eden bir yazı bu. E, fakat ben bu dört yazıda mesela Robinson Crusoe, Tepeci Gobsek, Balzac'ın, Henry James'in tutkun seyah ve özellikle Amerikalı. Şimdi Kellerman bir Alman, bir Avrupalı. Ama bu roman bir Amerika romanı. E, Henry James bir Amerikalı ama Amerika ile Avrupa arasında gidip gelen birisi, başarılı olmuş bir Amerikalı girişimcinin Avrupa'daki aşk hayatı nasıl başarısızlıkla sonuçlanıyor? Bunun romanını yazmış Amerikalı romanında. Dolayısıyla ben bunu dengeleyici bir roman olarak aldım bu yazılarda. Ee, ve Dickinson, Charles Dickinson'ın 1850'lerde yazdığı Zor Zamanlar. Orada da işte yeni fabrikalaşma, bankacılık, yeni girişimcilik, e, hesap işleri, eğitimin buna göre yeniden düzenlenmesi ki bizim romanımızda da bol miktarda bu tür şeyler var. Ee, sizin yazdığınız yazılardan aşağı yukarı 20 tane şey çıkardım. Ee, Ders çıkardım. Yani sizin çıkardığınız dersleri buraya e, yazdım. Hepsini okumayacağım. Fakat bazı arkadaşlar mesela bunları yaparken Hans Falladay'a, Kafka'ya, Tanpınar'a, e, Elon Musk'a, George Soros'a, Viktor Frankl'a. Viktor Frankl çok önemli bir adam. Ben şumaher'in aklı karışıklar için kılavuzunu... 30-35 sene önce <gülüyor> tercüme etmeye çalışırken tanımıştım Frankl'ı. Yani insanın <gülüyor> anlam arayışını, bir psikoloji bilgini olarak nasıl şey yapabiliriz, e, anlamlı bir şekilde tartışabiliriz, bunu e, ortaya koymaya çalışmış. Yani arkadaşlar bu romanı değerlendirirken bütün bu e, yazarlara, edebi ve bilimsel yazarlara çok iyi bir şekilde atıfta bulunmuşlar. Dolayısıyla aslında bunların toplamından ben güzel bir e, yazı, hatta kitap bile çıkarılabileceğini düşünüyorum. Ben bunları özetlemeyeyim. Biraz size e, tartışma için, sorular için, yorumlar için zaman bırakayım. E, şöyle bağlayayım ben ilk sözü. Yani bu ilk girişimden gayet memnun oldum. Veride ben Mekalı'na benzetin, yani o bir tünel projesine girmiş. Ben de bu ve benzeri girişimlerin insanlığı getirdiği noktayı genç dostlarımla müzakere etmek için, konuşmak için bir takım romanlar üzerinde bir yol aramaya çalışıyorum. Beraber bir inşaf faaliyetine e, girmeye çalışıyorum. Böyle bir şeyde işte 4 yazıyla girmişim. 29 yazı da sizden gelmiş. Tesbihi tamamladık. 33 yazı oldu. Bu 33 yazıyı ben arkadaşlara göndereceğim. Zaten 29'da onlar da var. 4 yazıyı da göndereceğim. Bunları size iletsinler. Bir sonraki ay teklifim. Daha iyi bir teklif çıkmaz diye. Bir sonraki ay bunları böyle ayrıntılı bir şekilde okumuş olarak tekrar şey yapalım. Bu arada benim yazım, yani böyle bir mahrem bir yazı yok bence ama her, hangi, her ihtimale karşı benim yazım paylaşılmasın diyen bir arkadaş varsa o da şimdiden e, haber versin, onun yazısını paylaşmayalım. Peki ben giriş yaptım, şimdi ya siz konuşun ya da ben buradan tek tek Adnan Metin konuş, Hüseyin konuş, Halim konuş diye sizi yönlendireceğim ama önce... Serbest bırakalım. Söz almak isteyenler. Buyurun. Türk milleti böyle. Önce bir sükut. Ondan sonra da kimseyi sostıramayacağız. Yürü bakalım. Ne dedim Halim Ninoz. Estağfurullah. Aslında ben konuşmalara geçmeden önce siz de belirtmiştiniz. Bütün arkadaşların yazıları paylaşılacak grupta. Bizim vakıf olarak yeni dönemde başlatmayı düşündüğümüz bir blok projesi var. Yani bir takım yazıları paylaşma şeklinde bir takım mecralarda. Şu an yazıları topluyoruz. Bir takım arkadaşlar yazı yazmaya başladılar. Arzu eden arkadaşların yazısını da Vaktimizin hesaplarında blok şeklinde paylaşabiliriz. Eğer uygun görürlerse yani kabul ederlerse. Benim kanaatim bu 33 yazıyı paylaştıktan sonra herkes yazısını yeniden bir gözden geçirsin. Eklemeler yapabilir, yeni şeyler yazabilir vesaire. Yani eksiğini gediğini görebilir. Başka şeyler aklına gelebilir yeniden bir gözden geçirsin. Sonra biz grubumuzun toplu yazıları diye tamam blogunuza misafir olalım ama bence tek tek olmayalım. Yani bizim trende yürümüş olsun. Yani tünel kazmış gibi olalım. Bizim tünelde diyelim ki bu çalışma grubunun işte 33 yazısının hepsini paylaştığımızı varsayalım. İlk roman okumasından çıkan 33 yazı, yazıyı paylaşıyoruz. Elektronik ortamda olduğu için uzunluk bir problem değil. Arzu edenler belki e, herkes yazısına böyle e, çekici gelebilecek bir başlık koyar. E, çünkü başlıklar yazıyı daha okunur kılar. Bazı arkadaşlar epigraf koymuşlar. Çok hoşuma gitti. Yani Hegel'den biri bir epigraf koymuş. E, Nasıl o? Dur bakalım. Koyan arkadaş buradaysa hatırlatsın. E, ruh ya da tin ee, tin'in yitirdiği şeyi ilgilendiği şeye bakarak anlayabiliriz. Yani neyle ilgileniyorsa ona bakıp bununla ilgileniyorsa kaybı şudur diyebiliriz. Çok iyi ifade edemedim o söz daha güzel. Ezra Pound'dan şey koyanlar var, epigraf koyanlar var gayet de böyle e, mantıklı bir şekilde. Yani e, gruba yazmış olanlar, evet amatör bir ruhla yazmışlar ama öyle çok basit yazılar değil. Gerçekten kendilerini vererek yazmışlar. E, dolayısıyla yani biraz daha gayretle onları daha böyle yarı profesyonel yazı haline getirebiliriz. Benim önerim topluca yayınlamaktır. Grubumuzun <gülüyor> yani her birinin ayrı ayrı ismiyle ama bir grup şeyi altında genel bloğunuzun içinde bir işte hani ne diyeceğiz? Roman okuma alt başlık, alt başlık i̇şte oluşturulabilir hocam bu yol şeyle, evet. Topluca orada bence olur hocam. Varlığımızı hissettirelim. Evet ben, ben de şey yapmışken sözü almışken romanla ilgili değerlendirmeme de kısaca atıfta bulunayım. Siz de şey yaptınız, belirttiniz beni yani birçok husus iyeti var tabii ki romanın belirtilmesi gereken ama ya beni en çok etkileyen e, tabii mühendisin e, işine olan bağlılığı, Mekelen'in projesine olan e, ölümüne tabiri caizse bağlılığı. Onun için ben yazımın başlığını işimiz Dinimizdir şeklinde e, ifade etmek istedim. Ya gerçekten yani o dönemin şartlarına göre bu kadar imkansız gibi gözüken büyük bir projeyi e, başarmak için hem kaynak bulma, çıkan krizleri yönetme ve sonun, sonuçta başarmak için herhalde insanın dinine olan bağlılığı ve benzer bir bağlılıkla projesine bağlanması, e, inanması ve bu inancını da e, çevresindeki insanlara, başta finansörler olmak üzere bütün destekçilerine, çalışanlara yansıtabilmesi çok çok önemli. Yani sonuçta din dediğimiz zaman aslında ee, Kellerman sence bu işin için yapmış olabilir. Yani Kellerman öyle ünlü bir romancı değil, Fazla tanınan biri değil. Ee, böyle bir romanın için yazmış olabilir. Ne derdi var adamın? Alman. Alman güzel. Do Doğan Güreş zaten hoş bir yazı yazmış. Almanlık evet. özetliyor. Tamam da an biraz anlayalım yani bu Almanlığı. Almancıyı tanıyoruz da Almanı tanımıyoruz. <gülüyor> yani Alman e, endüstriyel e, gelişmenin Avrupa'daki bir öncüsü. Dolayısıyla o cepheden bakıyor. E, aslında Almanlar geç kaldılar. E, i̇kinci dönemin öncüsü yani 1930'lara, 40'lara kadar yerinde sayı yolu tabiri caizse İngiltere'yle, İngiltere, 40'lara, İngiltere, İngiltere, İngiltere, İngiltere. İngilizlerin Sonra, bir Ve bir ideoloji gerekti onlara, yeni bir ideoloji. Heh. Aslında öyle bir şey yapmaya çalışıyor ki, e, nihayet kapitalist dönemin girişimleri para uğruna yapılır. Dolayısıyla... Yani böyle bir manevi e, çerçevede değerlendirirsek süfli işlerdir. Para insan edinin kiridir değil mi? Buna bir manevi temel oluşturmaya çalıştığı Almanlar. Ee, yani bu faaliyet soylu bir faaliyettir. Bunu idealizme dönüştürürsek eğer esas mesele para kazanmak değil bir başarılı olmak böyle harika mühendislik projelerini ortaya koymak. Yani bu tünelin başarılması aslında tünelin demin söyledim ya arkadaşımız şeyini çıkarmış, bilançosuyla çıkarmış. Maddi olarak da çok durum parlak değil. Ama Atlantik'in altına tünel yapıyorsun. Yani insanoğlunun ne harikalar yaratabileceğini kanıtlıyorsun. Bu basit bir burjuva kazanç arayışı değil. Bu yüksek bir idealizm ve bu idealizme aileyi yani binlerce yıldan beri insanlığın en önemli yerine göre en kutsal kurumunu feda ediyoruz. Aşkı hatta feda ediyoruz. Bir karın yanında <gülüyor> eğlenceye gitmişsiniz veya sanat şeylerine takılmaya gitmişsiniz, senin kafanda rakamlar dönüyor. Hesaplar dönüyor. Proje senin için dine dönüşmüş. Dolayısıyla yüksek bir değer katmaya çalışıyor. Yani kapitalizme manevi bir temel oluşturmaya çabalıyor gibi. Evet. Bir de hocam aslında biz bugünden geriye dönüp değerlendirmeler yapıyoruz ya, işte 100 yıl öncesini o dönemin psikolojisini anlamaya çalışıyoruz. Ee, tabii o dönemki e, psikolojiyi bu dönem buradan anlamak çok da kolay değil ama en azından şunu görmüş oluyoruz yani bugün de aynı şekilde kapitalizmin belki en önemli iki hususiyeti nedir desek işte birisi hız ee, yani her şeyin çok hızlı olması lazım zaten bu tunelde e, bunu bir anlamda e, sağlıyor işte Avrupa ile Amerikayı bu anlamda Buluşturuyor. Bir de e, ucuzluk yani her şeyin gittikçe daha ucuz o, olabilmesi e, gerekiyor. Bir anlamda bunu da e, sağlamış oluyor. E, o açıdan yani o dönemde e, bakış açısının e, hemen hemen benzer olduğunu söylemek mümkün. Evet. Peki diğer arkadaşlara deneyelim. Ben, ben de bir şey söyleyeyim Mustafa abi sizin yorumunuzu Şimdi e, kitapta bir cümlede şöyle diyor işte felaketten sonra da desteklenmişti Mekalı'nı kasteterekten. Sonuçta sadece 3000 canlı söz konusu olan ama şimdi söz konusu olan paraydı. Halkı kalbinden vurulmuştu ona diş biliyordu diyor. Türk halkı için de söylenir canını isteme parasını isteme diye. Hatta işte 15 Temmuz'da mermiye kafa zaten insanlar e, ekonomi kötüye düşünce geliyor. Destek çektiği Yani şu, genel olarak şöyle bir şey söylenebilir belki. Yani modern toplum biraz <gülüyor> paranın şekil verdiği toplum haline gelmiştir. Ama e, yine de e, Müslüman bir toplumun, bakın sizler aşağı yukarı bu toplumun e, yani zenginlik bakımından demesek bile entelektüel kapasite bakımından e, yüksek bir tabakasını temsil ediyorsunuz. Bu cevap yazan 29 arkadaşın 3 4 tanesi konuya girmemiş ama 20'den fazlası çok açık bir şekilde bu tavrın karşısında yer almış adama bak ya demeye getiriyorlar yani <gülüyor> çocuğu ve karısı ölmüş ee, anlık bir şeyden hani böyle <gülüyor> sarsıntıdan sonra, Adam hiç de ölemsemiyor işin peşinde koşmaya devam ediyor. Hatta kafasından muhasebe yapıyor. Düşünce düzeyinde bile, düşünce düzleminde bile. E, yani yeniden olsa yine yaparım. <gülüyor> Olan bitenden çok da pişmanlık duymuyorum demeye getiriyor. Ve 29 kişinin dörtte üçü, beşte dördü belki bundan rahatsız. E bu bizim Müslümanlığımızla ya da işte Alman bakış açısıyla bakarsan geri kafalılığımızla irtibatlı bir şey. Hamdolsun ki o şeyi, o maneviyatı hala muhafaza ediyoruz. Bu romanın yazıldığı yıllarda 1900'lerin başlarında Rilke bir başka Avusturyalı Alman, Avusturya doğumlu Alman, Avusturya doğumlu Alman. Tavsiye ederim müthiş bir kitaptır. Malte Loritz Brieger'in Notları. Şairin kendi şeyi aslında yani bir otobiyografik roman gibi yazıyor. Mesela o dönemde <gülüyor> aynı şekilde kazanma, zaman, zamanı hızlı kullanma orada hayal ettiği tipler üzerinde bunu o kadar güzel bir şekilde e, yansıtmış ki ee, Bunların şunun ayrıntısına girmek istemiyorum ee, ama adı reklamını da yapayım. Dergahın önümüzdeki sayı, aralık sayısını için yazdım. Yazının başlığı Dünya Bir Gündür. Ee, Rilke'nin yazdıklarının özeti gibi şey deriz ya Dünya Bir Gündür, O Gün Bugündür. O da o günkü, o işte Kelerman'ın e, zımdan övdüğü, övdüğü diyemem yani Romancının dünyasına fazla girebilme imkanımız olmadı. Çünkü çok ünlü bir romancı da değil. Bir iki şey yazmış, onlara da diğer yazdıklarına hiç ulaşamadım. Bu kitap dışında hiçbir şey bilmiyorum. Dolayısıyla aklını fazla okuyamam. Yani bugünkü gerçekliği mi yansıttı, yoksa kendi öznel gerçekliğini de mi ortaya koydu? Onu bilemiyorum ama koyduğunu varsayarak şey yapıyorum. Rilke bunun tam antitezi ve bizim kalbimize daha yakın. Onun için Rilke'nin Malte Loris Birigen'in notlarını muhakkak okuyun. İki güzel çevirisi var. Biri Behçet Necati Gelin, öbürü de Gürsel Aytaş'ın. Hangisini okursanız okuyun. Evet. Başka soru, yorum? Hocam ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun efendim. Hocam benim zaten kitap okurken ee, en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi hani az önce sizin bahsettiğiniz işte 10.000 insan hayatını kaybediyor, çocuğu, işi hayatını kaybediyor ama insanın gerçekten hele bizim gibi Türk milleti gibi daha duygusal olan bir e, millete has bir karşılık göremeyince e, benim aklıma ve bu için hani hapishanede yazdığı notlar da bir örnek veriyor işte toplumda alkol alan bir insana hep işte sağlığa zararlı diye İçmemesini telkin ederler. Halbuki orada önemli olan insan haysiyetine uymaması. Yani bence bu nazar zaten işte aslında bugün Avrupa'nın çalışma işte e, düzenine bakışında etkileyen bir nokta olduğu için işte din noktasına getiren burada e, süreç bu biraz. Yani yapılan işler insan haysiyetine e, halel getirecek şekilde olabiliyor. Çünkü Oradaki hırs aslında aşkın dönüştüğü nokta bile işte kitapta sizin e, dikkat çektiğiniz Ethel'in McAllen'e karşı duyduğu duygu belki bu noktaya getiriyor ama e, en çok benim dikkatimi çeken buydu. Bir de tabii hani e, McAllen'ın yakaladığı şöhret veya projenin yakaladığı şöhret bana e, bir hadis şerifi de aklıma getirdi. Şöhret afettir diye. Yani aslında biraz baktığımız zaman bu ikisi benim en çok Hani duygusal anlamda veya e, insani bir e, şey noktasında biraz bu. Ama tabii hocam benim aslında size sormak istediğim, e, çok da laf uzatıyorum kusura kalmayın. Ee, yani yorumlamak için buradayız sadece soru sormak değil. Teşekkür ederim. Yani hocam bizim bugün aslında bu normali nasıl olabilir acaba? Ben kendim de özel sektörde çalışıyorum. Yani bu insani yaklaşım hani sizin... Finansa insani yaklaşım üzerine konferanslarınız da var. Benim aslında sürekli zaten üzerinde düşündüğüm noktalardan bir tanesi ama açıkçası e, bunun nasıl e, bir düşünce üzerine zemin kurulacağını da çok merak ne? ediyorum. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Estağfurullah. Yani nasılının kolay bir cevabı olsaydı e, biz bu çalışmaları yapmaya ihtiyaç duymazdık. Bana göre, e, Bizim neslin çoğu hocalarıyla, istisnalar vardı belki ama çoğu hocalarıyla bizim aramızdaki fark şu. Onlar reçete şudur diyorlardı. Fakat reçete şudur diyenlerin çoğunun gerçekliği anlamaktan bile çok uzak olduğunu hissediyorduk sonra. Dolayısıyla hani röntgen çekmemişsiniz, içeride olup bitenlerin hiçbir şeyini görmüyorsunuz ama diyorsunuz ki işte şu otu kullan geçer şeyin Covid 19'un ilk çıktığı günlerdeki gibi beyaz ırka bulaşmaz Türklerin genlerine hiç zarar vermez falan diye bir sürü televizyonda da yorumlar yapılıyordu. Şimdi o yorumların hiçbiri yok artık. <gülüyor> Gerçi komplo teorileri hala devam ediyor ama e, hastalık da önlenebilmiş değil. Yani e, bizim de yapmamız gereken şey meselelerin üzerine ciddiyetle yürümek. Ben edebiyatın özellikle de romanın bu yürüyüşteki önemli kaynaklarımızdan biri olduğunu düşünüyorum. Diğer kaynakları asla küçümsemiyorum, hafifsemiyorum. Hatta o kaynaklardan tarihten, benim sosyolojiden, psikolojiden, antropolojiden ilâhi diğer disiplinlerden faydalanabildiğimiz ölçüde zaten edebiyat kendini bize açıyor. Yani mesela ben her okuduğum zaman ee, hiçbir iktisat terimi kullanmadan 1870'lerin 80'lerin bütün iktisadi tartışmalarını tamamen o toplumun kendi iç ilişkileri bağlamında e, toplumsal ilişkiler bağlamında dediğim gibi tek şey kullanmadan, tek iktisadi kavram kullanmadan bütün iktisadi olayları tartışıyor. Niye? Çünkü o gün işte bilmem e, klasik liberaller arkasından e, marksist sosyalistler, marksistler, arkasından neoklasikler yani liberallerin kendi içindeki dönüşümü, bilmem emek değer kuramından fayda değer kuramına geçiş, bütün bu tartışmalar romanlarında var. E, o zaman roman benim bakış açımla hani dadından gelmez hale geliyor. Ve o romanın problemlerin çözümü, çözümü diyeyim. Önce anlaşılması konusunda benim zihnime getirdiği açıklığı hiçbir başka toplum bilim kitabı verem vermiyor, veremezdi. Onun için diyorum ki, yani iktisat bilmesem o romanları o gözle okuyamam. Ama o romanları okumadığım zaman da iktisatın kuru diline kendimi mahkum etmiş olurum. Serhat'ın sorduğu sorulara, yani diyelim ki insani bir finans kulağa hoş geliyor, ben de bunu söyledim. Belki üç beşte kelam etmişimdir. Fakat bunun gerçekten ete kemiğe büründürmesi nesillerin meselesidir. Yani ey arkadaşlar size ben bir formül veriyorum, bunu uygulayın, tamam iş biter, böyle bir şey yok. Birkaç nesil çalışacağız. Uğraşacağız, didineceğiz. Yani kurumsal bazda söyleyeyim. Diyelim ki bir üniversitenin kurulması 100, 150, 200 yıllık bir olaydır arkadaşlar. Bu bağlamda Türkiye'de daha üniversite yoktur. Üniversite potansiyeli taşıyan yerlerimiz vardır. Boğaziçi, ODTÜ, Hacettepe sayabiliriz yani. İTÜ, İstanbul Üniversitesi elbette. Ama yani hiçbirinin şeyi biraz e, hani Robert Kolej ile bütünleştirirsek e, Boğaziçi'nin kökü biraz geriye gider ama üniversite olarak henüz 100 yıllık üniversitemiz yok. Hiçbirini eleştirmek için söylemiyorum bunu. Ama Oxford, Cambridge, 400-500-600 yıllık kurumlar, düşünce okulları, herhangi bir disiplinin e, kablet tarihi 200 yıl, 300 yıl, 400 yıl, 500 yıl geriye gidiyor. Kolay bir şey değil yani. E, kapalı devre çalışırsanız başka kuşakların katkılarına kapalı formüller ortaya koyup çözüm budur derseniz bütün muhtemel çözümlerin önüne tıkamış olursunuz. Biz bir yolculuğa çıkıyoruz sizinle ve başka arkadaşlarla. O yolculuğa bunun bir küçük deresi gibi düşünün romanları bu romanlardan edindiğimiz bir takım izlenimleri bir takım içgörüleri nüfuzları insanlarla paylaşmaya çalışacağız. Mesela ilanla etmiştik. Bundan sonra e, Kozmopolis romanını ele alacağız. Yani şuğumuzdaki bu e, geleceği hemen Finans e, dünyasının bir kurgu üzerinden nasıl yansıtıldığını, nasıl verildiğini roman üzerinden anlatacağız. Bu diğer e, finans anlatılarının e, geçersiz olduğu ya da yetersiz olduğu anlamına gelmiyor. Onlar da belli yönlerini anlatırlar ama bir romanın meselenin kalbine inme, ee, gücünün yüksek olduğunu size hissettirmek istiyorum. Bunu yani faydalı bir iş görenler bu şeye, sohbete katılmaya devam ederler. Evet. Yani Serhat anlatabildim mi? Böyle dört dörtlük evet. bir cevap yok ama bir cevabı müm mümkün kalabilecek bir araştırma programı üretmeye çalışıyorum aslında. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Estağfurullah. Evet. Osman, Yusuf, İbrahim. Serhat. Hocam ben devreye girebilir miyim? Evet araya girebilirsiniz. Saygılar hocam. Selamlar diliyorum. Aleyküm selam. Hocam ben romanı, yani benim biraz yoğunluğum var. Ben romanı biraz böyle hani ara vererek okudum kısa kısa. Ama Ad, benim adlayarak adım... demek istiyorsun değil mi aynı zamanda? Yok, hayır hayır yok ben Öyle baştan sona kadar okudum ee, ama e, yani arada gün kopukları, hani gün aşırı olmadı. O da biraz beni kopartıyor tabiri caizse başka eğitimlerle olduğu için. Ama hocam burada ben bu romanda daha çok hani bana hitap eden, benim böyle hani e, bam telime basan e, McAlan'ın e, şeyi daha çok böyle pratik zekası, yani çıkıp da o bütün para babalarını toplayıp e, bir e, konsersiyon oluşturması. İkincisi de adamlar ki iş aşkı. Yılmadan. İşte dediğiniz gibi çocuğunu, işte, ailesini kaybediyor. Hem de yani çok böyle hani pecih şekilde yani çıkıp da bir kaza falan değil. E, böyle bir durumda bile hiç yılmadan. Tabii onların dediğiniz gibi e, biz olsak belki 40 gün, belki 2 ay, belki 6 ay onların şeyi çekeriz, e, üzüntüsünü yaşarız bu tekrardan kendini suyutlayarak e, o hayattan e, yeniden bir çözüm bir arayış içerisine girmesi ve işi sonlandırması e, benim e, burada en çok yani hoşuma giden cesaret ve kararlılığı ben çok etkilemiştir. Ben yani hatta o yüzden o bağlamda da bir şeyler yazıp geç gönderdim ama onu hani zar zor e, çünkü kendime verdim ben bu romanı yorumlayacağım diye. Yani istediğim gibi olmadı ama hani ben ben bu romanda çok şey kazandım. Yani ben düşünen, benim kendi bam deneyime dokunan Evet, güzel. Ya tabii oraya örneklerle de falan e, bir şey yaptım. Hani mesela çağrışım yaptı bana. İşte örnek veriyorum. Konsensyon oluşuyor. İşte tren, e, tünelin güzeygahı e, belirleniyor. Ama bir anda da işte o güzel yattı ne kadar çöl, arazi varsa hepsi parselleniyor. Sonra işte metrekaresi binler dolarla satılıyor vesaire. Yani bir o kadar pratik zeka e, diyelim. Bir o kadar ne bileyim yani fırsatçılık diyelim ama orada işin... E, beni çok cezibeden buyutup kararlılık ve cesaret. Yani adam kendini adamış tabircayse. Ama işte başkaları da diyor ki kararlılık ve cesaret bu işlerde beni başlayın kuşluğu da içeriyor. Yani ya o ağızları o şekilde kapatmış olmak. Hazıpayı yani, ne, değil mi? <gülüyor> Esnitle. Ben onu söylemedim yani. o ibareyi ben kovamak istemedim. Ama yani. arkadaş ona değinmiş yani bir takım projeleri de somut olarak gösterip. Dediğim gibi yani bu iş çok gerilere gidiyor. Tazı payını okursanız 1860'larda Paris'in yeniden inşasında neler döndüğünü bir roman üzerinden. Oradaki kahramanlar da çok önemli. Ee, belki ileride onları Tabii da... Tabi ismi neydi, neydi hocam? Tazı payı, tazı tazı. Aba gidenlerin tazıları olur ya. Heh, tamam hocam. Tamam, tazı payı, Emil Zola. Emey ya Zaten o adam çok farklı bir adam ya. İnanın. Evet, peki. Adnan Metin. Hadi bakalım. Okudun mu romanı? Adnan. Yok ortada. Yakışıklı. Hocam ben alman. vakit kazandırayım bari. Alman sen güzel şeyler yazmışsın. Sen dinleyelim <gülüyor> biraz. Ee, ya gerçekten e, aslında projeyle ilgili projeye olan sadakat, projeye olan aşkı siz de aşk olarak ta tabir ettiğiniz ilk e, girişte e, ana karakter tabii Mac Allen'ın olduğu için e, gerçekten projede romanın ortasında yer aldığı için en fazla dikkatimizi o çekiyor belki ama burada tabi e, bir de diğer karakterler var e, diğer karakterlerin de bir takım aşkları var aslında onların da ulaşmaya çalıştığı bir takım idealler var ben de o yüzden yazdığım yazıya da o şekilde başladım Tolstoy'ın ne de güzel sormuş insan ne ile yaşar gerçekten aslında o sizin de ifade ettiğiniz bizim paylaşmadığımız ve paylaşmayı hiç de arzu etmediğimiz ama modern insanın içinde bulunduğu değer boşluğunun ne şekilde kapitalist dünya aktörleri tarafından doldurulduğunun da bir şeyi göstergesi Evet. Çünkü çok dikkatimi çeken, hani MacAlan'ı bir tarafa koyuyorum, romandaki diğer karakterlerin ve MacAlan'ın bir para değil tutku olan, e, paraya ihtiyaçları yok. E, yani para sehirbazı olan ve sıfırdan aslında e, bu kadar büyük bir projenin hazinedarı mı diyelim artık? Yani tüm finans işlemlerinin başına getirilen, Wolftu galiba ismi. Mesela onun şeydeki, zihnindeki ilerleme düşüncesi zengin olmak değil kesinlikle. Çünkü hayal edemeyeceği bir hayatı zaten yaşıyor. Ama hükümdar olmak istiyor. Yani her şeyin başında olmak istiyor. Daha da yukarıda olmak istiyor. Ve bir Amerikalı olmak istiyor. O çok dikkatimi çekmişti. Yani o noktaya ulaşamadığı zaman hiçbir e, ulaşamadığı takdirde Amerikalı olarak görülmeyeceğini ve gerçek bir Amerikalı olamayacağını, her zaman bir Doğu Avrupalı olarak kalacağı noktasında bir kimlik bunalımı var aynı zamanda onda. Evet, ee, aynı Amerika zamanda... Göçmenlerin Amerikalılık için yani başarıyı temel kıssas olarak görmeleri ve dünyanın diğer milletlerine mensup, yani ki mühendisler ordusunu da bir nevi şey olarak, asker olarak çalıştırmaları. Yani evet. önce işte Çekoslovakyalılar şunlar bunlar, evet. sonra Çinliler, Koreliler değil mi? Japonlar, ee, onların hepsi. Bu aslında Amerikalıların liderliğinde bir çok uluslu şirket modelidir. Onun zihni de canlandırıyor, evet. Evet. Aslında herkeste bir kutsadığı bir ilerleme düşüncesi var. Benim o çok dikkatimi çekti. Ve imkansızı başarma. Ee, ya, ve işte yetmeyen şey para değil. Aslında insan kendi kendine yetmiyor. Öyle bir cümle belirdi kafamda yani kimse kendisine yeterli değil, yeterli bulmuyor. Herkes Lloyd, yani zaten bir patron ama o da, de daha hızlı olmak, daha erken kapatmak, daha hızlı karar almak, fırsatları herkesten önce görmek ve bunların üzerine gitmek, istifade etmek. Belki bu hız, belki bu zeka, şeytani zeka onu cezbeden, ona sahip olan sadece para değil onun tutkusu. Aslında sadece iş ve e, proje değil bu ilerleme fikri e, herkese bir din haline gelmiş sanki romanda. O derece vazgeçilmez ki bu sizin de e, ifade ettiğiniz e, o çok beni çarpmıştı. Yani ben o kadar büyük bir e, şeyden e, projenin e, işte patlamadan ve insan kaybından sonra e, herhalde çok başka bir noktaya gidecek diye bekliyordum senaryo akış. Ölmek var, dönmek yok. Evet, ölmek var, dönmek yok. Hatta çarpan şey denişi oldu. Yıllar sonra kendi içsel muhasebesinde hiçbir şekilde mühendisin pişman olmaması. Evet. Yani sonuçlarına bile bile tekrar başlar mıydım? Evet, başlardım. Yani, e, yani sözü bile olmaz kaybettikleri yanında. Bu gerçekten e, ben, en çarpıcı mesajlardan bir tanesiydi benim için. Hocam sizin tespitiniz var ya bir iş adamından alıntı, adamını bul. Bu Mekal'ın da Birkaç tane böyle bulduğu adamlar var işte Wolf gibi onun gibi. Adamını bul orada da çalışmış yani. Evet yani hem e, o anlamda adamını bul hem de şeyleri ikna etmesi. Yani o büyük finansörleri ikna etmesi Lloyd başta olmak üzere. E, onları çünkü inandırmasa halkı inandırması o kadar kolay olmaz. E, yanlış hatırlamıyorsam reklamcılar için şey diyor hayvan terbiyecisi. Yani aslında güruh e, onun gözünde bir hayvan sürüsü gibi. Bunları terbiye etmek lazım. Bunlarda beklenti uyandırmak lazım. Kapitalizmin bir beklenti uyandırma rejimi olduğunu, insanların aslında e, şu ya da bu somut projeden çok bir zenginlik hikayesine yatırım yaptıklarını, o hikayenin o insanlara çok iyi paketlenip sunulmasının önemli olduğunu, borsalarında bu işin birbiri, ajanları olduğunu, 1913 yılında bu derece başarılı anlatmış olmak bence önemli yani. Yani 2008 krizinden sonra herkes buna benzer şeyler söylemeye başladı ama 1913'te bunu bu kadar dramatize edebilmek bence başarı. Yani ister Kelerman'ın niyeti bu kapitalist gelişmeyi, ilerlemeyi filan eleştirmek olsun. Çünkü Almanya'da bu iki şey de var, akım da var. Yani bir kısmı bunu bu ilerlemeci yönelişi kutsuyor ve yüceltiyor. Bir kısmı da eleştiriyor. Ama eleştirenler de bakın işte işte görüyorsunuz işte hayvan gibi şeyler gibi tasvir etmiş olabilir Kellerman'da. Ya da tam aksine yani bak ailesini bile feda edebiliyor. Dediğim gibi Kelerman'ı değerlendirecek kadar doneye sahip değilim. Onun için fazla şey yapamıyorum, konuşamıyorum. Önemli de değil zaten. Önemli olan bu roman üzerinden bizim kendi halimizi konuşabiliyor olmamızdır. Benim önerim, yani gelecek ayki buluşmada herkes bu 33 yazıyı okumuş olsun. Birkaç tane yazı da kendi halimize dönük, demin söylediğim türde değil ama, yani şu türde değil. Yani değmez. Tamam, bu bir değer yargısıdır, bunu söylersin. Fakat 3-4 arkadaş hayatlarından hikayeler anlatıyorlar. bu arkadaşım şöyle bir girişim yaptı, şöyle oldu, ben ona şöyle dedim, şöyle katkıda bulundum filan. Bu, bu önemli. Dolayısıyla yani hayatımızda biraz daha iç içe geçirmeye çalışalım. Kendi dünyamızda olup bitenlerle benzer projelerle benzer bilim yönelişlerle, tartışmalarla dini efendim siyasi iktisadi her neyse yani. Yani bir sürü demiş iş adamları derneklerimiz var müsliyatlarımız var askonlarımız var bir sürü higiatlarımız var. De benzer derneklerimiz var bunlar e, çeşitli iktisadi çalışmalar yapıyorlar İslam iktisadı çalışmaları 30 sene önce ortada kimse yoktu yani bir rahmetli adnan büyük bir şeyler söylüyordu cengiz kalle koca bir iki şey söylüyordu yani iktisatçı olup da iktisat hakkında konuşma iktisatçı olmadan bazı şeyler yazan hocalarımız olmuştu ama iktisadi muhabbetin bir... zayıf hoca vardı. Ha, ön nesilden bir sabahın zaimi sayabiliriz yani. Ama şimdi elhamdülillah yani neredeyse 40'a yakın idili ufaklı odak sayabiliriz. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi çok daha rahat konuşabiliriz, tartışabiliriz bu meseleleri. Bütün bunları bu roman bağlamında tekrar bir gündeme getirelim. herkes yeniden yazısını yazsın ve yenilediği yazıyı ona da bir gün verelim. Şöyle bir buluşacağımız günden 3 gün önce bana ulaşsa kafi yani 3 gün içinde okurum inşallah. Ee, yalnız toplantıları ayın sonuna bırakmaya çalışalım. Yani ay ortası benim için çok şey değil, verimli değil. Ee, dergi yazların falan var onların yetişmesi için. Yani önümüzdeki ayın, ayın 25'i civarında falan yani. Noel civarında falan. <gülüyor> Gelecek şekilde ayarlayalım. 20 civarında, 20 aralığa yetecek şekilde bu yazıları tekrar gözden geçirerek e, gönderin ve topluca da onları o blokta da e, Halim Bey yayınlayabiliriz. Peki başka arkadaşlar, ben 20, 20 madde yazmışım yani arkadaşların mesela. Proje çok kötü yönetildi diye yazanlar var. Yani doğrudan doğru bir işletmeci gözüyle bakıp proje niye kötü yönetildi? Daha iyi yönetilebilir miydi? Şimdi bu da önemli. Yani her şey maneviyat değil yani onları konuşalım ama bir de işin bu tarafları var. Hocam Seyit Muhammed Bey el kaldırmış ama dersini söyleyebiliriz. Söz, evet. söz Buyur, istiyor galiba. Bu. İyi akşamlar hocam. Sağ olun. Ben biraz hani perspektifiniz değilsin diye de şöyle bir şeye bakmak istiyorum. Roman zaman boyunca Özellikle sermayedarları ikna etmek için bir hakimiyet çabası var projede ve ara elemanlarda. Evet. Proje işledikten sonra işçilere ve medyaya halka bir hakimiyet çabası var. Bir de romanın özellikle ilk başlarında sanayi, galeri tanımları, işte mağara betimlemeleri, şey, tünel betimlemeleri vesaire inanılmaz detaylı ve çok ürkütücü şekilde sıkın şekilde anlatılmış. Şimdi böyle gördükten sonra bana sanki bu insan psikolojisiyle ilgili şunu hatırlattı. Yıllar boyunca, dönemler boyunca hep doğanın esiri olan insanın bir hakimiyet çabası bu sefer doğa üzerine dönmüş gibi geliyor bana. Çünkü galeride, tünelde bu kadar sert betimlemeyi sadece insanlara zarar veren kapitalizm olarak okuyamadım. Burada başka bir hakimiyet psikolojisi var mıdır diye merak ettim. Bunu da şuraya bağlamak istiyorum günümüzle ilgili. Çünkü hani çevreyle barışma, yeşil endüstri vs. konuşuyor şimdi şu zamanlar. Acaba bu işin kökeni, endüstrinin kökeni, bu üretim mantığının kökeni çevreyle ya da yeşille barışabilecek bir şey mi? Oradaki alt psikolojiden bunu okuyabilir miyiz? Bu hakimiyet buna izin verir mi sizce hocam? Tabii yani şimdi antroposen diye bir kavram geliştirildi. Antroposen yani e, aşağı yukarı son 200 yıla kadar bilinçli insanlık tarihini ister 10 bin yıl alın ister 100 bin yıl alın milyona kadar uzatın yani biz o işin uzmanı değiliz 10 ee, bin yıl diyelim bu 10 bin yılın 9800 yılı esas itibariyle tabiatın insanlara hakim olduğu insanların buna karşı e, yıkıma uğramama tedbirleri aldığı dönemdir son iki yüzyılda ise işte sanayi devrimi adını verdiğimiz buharın şey yapmasıyla e, Endüstriye uygulanmasıyla başta gemicilik olmak üzere ee, insanın tabiata hakim olma dönemine geçtik. Ve bu bir süre sonra insanın sadece tabiata hakim olma değil tabiatı tarif etme ve bu tarifatın da önünü alamama. Yani öyle bir şey oldu ki yani insana tabii hoş gelebilir yani insan tabiatın esiriyken. Şimdi tabiata hükmeder oldu. Bunda ne kötülük var? Yani bir kötülük yok diyebiliriz ama tabiatı tarif etmeye başlarsa e, ikinci bir tabiat yok. Yani bir grup insanın çıkarı için onların kazancı uğruna siz tabiatı yok ediyorsanız iklim bozulacaktır dünya kadar. İşte o tartışmaları benden daha iyi bilirsiniz. sizi. Yani çok aklı başında insanlar, çok ciddi ekolojik fel felaketler e, bekliyorlar. Dolayısıyla insan aslında o tabiata hükmetme arayışının kölesi haline geliyor. Bu romandan yüz yıl kadar önce Göte bu meseleyi Faust'un ikinci cildinde anlatıyor. Orada e, kağıt para üzerinden e, imparatora hizmetlerinden dolayı Mephisto ve Faust'u ödüllendirmek istiyor. Faust'a ödül olarak e, bir arazi istiyor. Ama arazi bir yamaç ve doldurulmuş deniz. İmparator gülüyor ya diyor dünya kadar yer var sana yani istiyorsan Sultanbeyli'den, İzmit'ten, istediğin yerden yok diyor. Ben diyor böyle e, boğaza bakan denizin yanında bir şey istiyorum. Ve denizde doldurulacak. Yani niye dolduracağız? Denize haddini bildireceğiz. Bu dalgalar gemlendiklerini görmeliler. İşte bu insan insanoğlunun hakimiyet arayışı. Fakat tabii Göte burada bunun yıkımla sonuçlanacağını, Faust'u kör ederek ve farkında olmadan kendi mezarını kazarak, Bitiriyor Faustik'i. Yani insan, bu bir metafordur. Yani insanoğlu tabiata hükmetme arayışı içerisinde kendi mezarını kazan birisi haline gelecektir. Faustik'i bizde hiç doğru dürüst değerlendirilmemiş yani. Ne tarihçilerimiz ne sosyologlarımız uyumuşuz. Varsa yoksa Faust bir e, insanoğlunun şeytanla yaptığı anlaşma. Faust 2 iki temayı işliyor temelde bir devletin şeytanla yaptığı anlaşma bunun belgesi kağıt paradır 2 insanın tabiata hükmet arayışının kendi mezarını kazmasıyla neticelenmesi Bu tatminsiz ruh Faust böyle bir halt işliyor demeye getiriyor göte Dolayısıyla Kellerm'nın romanını bu geleneğin bir devamı gibi okuyabiliriz. Bu konulara da bence e, özellikle bu çevre meselelerine falan duyarlı arkadaşlarımız, o konularda biraz bilgili olan arkadaşlarımız varsa e, bunlara iyisinler. Evet. Başka? Ee, sesim anlaşılıyor mu acaba hocam? Gayet güzel geliyor. Bahadır değil mi? Evet hocam Bahadır, ee, benim bu romanı okurken aslında e, kendimle özleşleştirdiğim e, karakterler e, genelde bu işverenlerden, mühendislerden ziyade e, oradaki işçiler oldu yani. Çünkü e, biz de burada her ne kadar... E, işvereni, patronları, işte mühendisleri, proje sahiplerini konuşsak da e, bu büyük çoğunluk olan yani mesela Türkiye'de düşündüğümüzde halkın büyük çoğunluğu işçi olan e, askeri ücretle geçinen insanların aslında e, gerçek hayatta her birinin değerli olmadığını bir yığından ibaret olduğunu da e, romanda çok net görüyorum. Yani ben kendi açımdan bunları gördüm ve bu mühendislerin önceden işçi aileleri olup, yani o sanırım McAllen olabilir veya çevresindeki arkadaşları olup, e, o yer altında çalışmış insanlardı yani küçükken. Ama e, projede belli bir yani insan e, belli bir zenginlik e, veya işte o tanrılaşma seviyesine geldiğinde artık yani o gücü elinde bulundurduğunda e, geldiği yeri ya unutuyor demek çok şey olacak hani herkesin kullandığı bir şey ama gerçekten de öyle oluyor. Ee, ondan sonra burada halkın şeyler çok hoşuma gitti. Yani o romanın şu gerçekliği hoşuma gitti. Mesela patlama olduğunda tüm insanlar Mac Allen'ı öldürmek istiyoruz. Ona övüyorlar. Hatta karısını ve çocuğunu yani, öldürüyorlar yani, ama. da çocuğunu öldürüyorlar. Evet. Ama Mac Allen'ı gördüklerinde hiçbir şey yapamıyorlar. Yani, o, yani gerçekten adam tanrılaşmış yani o halkın gözünde ve daha sonra işte o oturduğu binada yangın çıktığında ee, işte birkaç kişi şansa üst kata çıktığında yani orada bile hani McAllen'ın en üst katta bile oturması hangi seviyede olduğunu gösteriyor. Yani oraya çıkabilen insanlar da sinirli ama çıkıp onu gördüklerinde yine bir şey söyleyemiyorlar ve yine aşağı indiriyorlar ee, Bu da e, bu insanların e, hak ettiğin Yani bu yığın olmayı e, hak ettiklerini gösteriyor diyebilir miyiz yani yani niye bana soruyorsun bütün arkadaşlara sormuş olabilirim diyebilir miyiz yani, şöyle, tamamlayalım yani nihayet bütün dönemlerde e, az sayıda egemen insan, bütün toplumlarda, çok sayıda da, ister adına işçi diyelim, ister köle diyelim, daha az gelirli, daha imtiyazsız, daha çok çalışan insan olmuştur. Ee, acaba diyelim ki kö kölelikten işçiliğe geçiş, o imtiyazsız çoğunluğun, lehine mi olmuştur, o mi olmuştur. Genellikle lehine olduğunu düşünürüz. Ama bu sorunun öyle kolay bir cevabı yok yani. Ben şöyle bir hesap hatırlıyorum. 1820'lerde, 30'larda Kaliforniya'daki bir çiftlik sahibinin kölesinin kendisine yıllık maliyeti 1990 dolarlarıyla 1990 dolar endeksiyle 45 bin dolar civarında 50 bin dolar civarında yıllık maliyeti Halbuki e, 1990'larda Sri Lakalı Vietnamlı Hatta Çinliği e, Mısırlı Bengaldeşli, bir işçinin işte Levi's firmasına maliyeti bin dolar bile değil. Yani batı dünyasında bunların tabii hesapları, kitapları biraz uzmanca araştırılmalı. Ben çarpıcı bir fikir vermesi için bu rakamları veriyorum. Ama verdiğim rakamlar doğru. Yani Amerika'da köleliğin kaldırılması o an fiilen köle sahibi olanların tabii ki aleyhine olmuştur. Ama sistemin bütünü açısından yaklaşırsanız köle emeği işçi emeğine kıyasla daha pahalı hale geldiği bir uğrakta kölelik kaldırılmıştır. İşçiliğin önünü açmak, yani daha ucuz emeğe sahip olabilmek için. Bu ee, Amerika ve diğer Avrupa ülkeleri geliştikçe işçilerin ücretleri artmıştır. Bu da öyle çok fazla kapitalistler cömert oldukları için değil. Ee, iş iç talebi yükseltmek adına böyle olmuştur. Yani sürekli düşük ücretle çalıştırırsanız bir süre sonra kar etmez hale gelirsiniz. Malları satamazsınız. İşçilerin ücretleri yükselmeli ki bugün Çin'de yaşanıyor. Yani 30 sene önce e, Hong Kong'a, Çin'e falan gittiğimizde e, bir mühendisin aylık geliri 50-60 dolardı. En böyle çaplı mühendis 100 dolar maaş alıyordu. Şimdi 2003 gün dolardan aşağı işçi bulamıyorsun artık. Yani usta işçi anlamında söylüyorum. Dolayısıyla şeyler arttı. <gülüyor> Niye? İçin... Dünyaya sürekli yüksek volümlü ihracat yapamaz ki. iç pazarı canlandırması lazım. Ee, kendi maliyetleri yükselince de kendi dışındaki toplumların işçilerini ucuz maliyetle çalıştırmak. Kapitalizmin mantığı bu. Dolayısıyla aslında kapitalist işçiliğin kölecilikten daha mı iyi olduğu sorusunu bile çok ciddi bir şekilde sormamız ve değerlendirmemiz lazım ve kendi ütopyamız her neyse kendi gelecek tasarımlarımızda bu hesapları işin içine katmamız lazım. Yani ezbere bir şekilde değil de tarihsel muhasebeler yaparak, değerlendirmeler yaparak gitmemiz lazım. E, bu romanda da mesela e, işçi, köle vesaire gibi tartışmalar var. Şu anda ben şeyleri tam hatırlamıyorum. Aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. Yani roman o yönüyle de bu tartışmalara ışık tutabilecek tarzda. Peki, Biraz yorulduk mu ne? Yaman. Yaman. Yaman. Yaman. Yaman. Yaman. Yaman. sen Yaman. Yaman. Yaman. Yaman. Şu ana kadar kaç dakika konuştuk? Bir saat on beş dakika. Bir saat on Peki ne kadar bize konuşmamız Hocam bir buçuk 15. saat olarak daha çok ila, yapıyoruz. Peki evet, yani artı eksi konuşmayan var mı? Yani ben ilave bazı şeyler söyleyebilirim ama böyle söyleyecek sözü olup da sözü ağzında kalan arkadaş olsun istemiyorum yani. Herkes konuşsun ki. Faydalanalım. Şu ana kadarki yorumlar gayet güzel oldu. Hocam bazı arkadaşlar da şeyi merak ediyorlarmış. Ee, kitap hediyelerini kim kazandı? Ne zaman belli olacak? İkinci Acaba biz kazandık mı? mı? Yani İkinci yazıdan sonra mı? Ben de o gözler mi? <gülüyor> Gözden geçireceksiniz. Göreceğiz. İlk 10 demiştik değil mi? İlk 10. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Belki 33 yazıyı birden blokta yayınlamak şey olmayabilir. Ödüllü olan yazıları yayınlayalım. Bak ama nihai karar olarak şey yapmayayım. Şu anda aklıma geldi. Hocam bence en iyi tüm yazıyı alalım. En Hocam, iyi on ben ben yazıyı. Tüm yazıları, bence tüm yazıları yayınlayalım. Yazan arkadaşlara. Şey gelsin, böyle bir özgüven gelsin. Neyse üzerinde düşünün. <gülüyor> Buna sonra, bir sonraki toplantıda karar veririz. Ama bu 33 yazıda bütün arkadaşlara gitsin. Herkes okusun. İlave okumalar yapsın. Bugün bir tartışmadan da bir takım neticeler e, çıkarmışsınızdır. Ondan sonra tekrar gözden geçirin. O hikaye yazan arkadaşımız da yeni bir hikaye yazabilir ya da hikayesini genişletebilir. Ben biraz kapalı buldum. Yani hoşuma gitti ama biraz daha belki üzerinde durabilir. Ee, diğer arkadaşı da değerlendirmelerini yazsınlar. On, i̇lk onu onların arasından seçelim. Hocam yani ikinci al, kitaba al, geçmiyoruz o zaman. zaman. İkinci kitaba geçmiyoruz o zaman değil mi? Ee, gelecek i̇kinci ayda. Daha sonra geçelim. Ş Şunu güzel bir Yoğuralım. Eğer bu kadar ilgi olmasaydı, yani iki üç arkadaş değerlendirmiş olsaydı, ben hadi bu iş bitti öbürüne geçelim. Madem ilginizi çekti demek ki, edebi değeri çok yüksek olmadığı halde, tarihi, sosyolojik değeri demek ki sizi etkiledi. Ben de o yüzden verdim zaten. Yani Kellerman... E bir toplum bilimci gibi yazmış aslında. Ama yani edebiyattan anlamayan bir tip de değil. Yani roman havası vermiş. Yani orada bir hayat şeyi var. İş dünyalarına fazla nüfuz edemiyoruz. Çünkü roman biraz o iş dünyayı değil mi? Daha fazla. Ama, ama hocam adam öyle bir şey yazmış ki. Yani sizin romacı değil ama öyle bir şey yazmış ki. Adam resmen e, tünele o çekici sesini yansıtmış bize yani. Onu demeye çalışıyoruz deneyse hani, onu onu çok iyi, iyi kurgulamış. Mesela sen şeyi oku. Germinal, e, Germinal, Germinal, Emizora'nın, evet. işte o evet. e, kazasını vesaireyi anlatıyor. Dehşet bir evet. şey. O buna göre çok ileri. Hocam bu ara Emizora dediniz. Okay. Bu ara Emizora bu ara Emizora dediniz. Emizora'nın o para kitabı buldum. Berasın, çok şükür aradım buldum. Nereden mi? Sayfalarından evet. buldum. Evet evet en o, e, şeyden buldum nadirku.com'dan buldum. Evet. Güven yayın evlerine çıkar. E, bir de Pasos'un büyük parasını da buldum. Onu da buldum. Evet. Merak, merak ettim iki eserde. Evet. E, yani Şarkı işte okuyacağım bunları da. Evet, onlar para meselesi, para siyaset ilişkisini borsa vesaire bu konuları anlaman için şeyi okursam benim roman diliyle siyaset kitabını roman diliyle siyasette bu para romanını birkaç romanla beraber yapayım. Müdeleniyor yani. Hocam bu kitabı okudum. Zaten oradan yola çıkmıştım. Bir yola çıkmışsın yani. Güzel. Elhamd elhamdülillah. O, yolunu şey bulmuşsun şey. yani. İbrahim Ethem hiç konuşmadım bu akşam ya. İbrahim sesin gelmiyor. Evet. Hocam Hatice Hanım e, söz istemiş. Evet, benim kaldırdığını görüyorum. Hocam, benim sorum biraz daha şahsi olacak ama şey soracaktım. Benim finans konusunda bilgim kısıtlı olduğu için ben romanı daha çok hani ölümler üzerinden yorumlamıştım. Belki yazımı okuduysanız görmüşsünüzdür. Ben de finans çerçevesinden bir daha mı yorumlayıp bir metin yazayım? Yok Yoksa yok, kendi kendi herkes kendi mecrasında yürüsün yani. Ilave şeyler yapabilirsiniz ama. <gülüyor> <gülüyor> yani bir tek meseleyi bile derinleştirerek e, yazınızı yeniden e, gönderebilirsiniz yani öyle bir yok şart yok tamamdır teşekkür ederim onu sormak evet. istemiştim. E, Kanal İstanbul'la karşılaştırırsak hangisi daha büyük proje Önce evet. siyasi <gülüyor> şeylere çok girmeyiz sıkıntı <gülüyor> e, sıkıntı yaratmayalım ama eee romanın bize genel bir bilinç vermesi önemli Bence bizim Cumhuriyet tarihi boyunca bütün inşa faaliyetlerimiz mesela Sultan Ahmet Fatih Süleymaniye konaklarından şişli apartmanlarına geçişin tarihini okuyun o dönemde kimlerin nasıl köşe döndüğünü şeyin kısmen e, Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve oğulları aslında kendi ailesinin tarihidir. Yani onlar işte e, o, o dönemin kayrılan bugün Beyaz Türkler diye adlandırılan tipleri bu şey devam edip gitmiştir. Bugün de devam ediyor. Dolayısıyla bunu Herkes kendi bakış açısıyla yazılarına yansıtabilir, onda şey yok ama bunu böyle e, siyasileştirip tartışmamız uygun değil bence. Bir arkadaşımız Hans Fallada'ya e, atıfta bulunmuş. Fallada'yı okuyan var mı hiç aranızda? E, ben bütün kitaplarını aldım, merak ediyordum köylüler ve. Hocam mezarı. ben e, ben Kurtlarla Kurtlar sufrasını aldım ama kitabı yarım bıraktım gitmedi. Ee, yükselmek isteyen Adam diye bir romanını aldım. Ortalarındayım. Çok güzel. Yani e, diyebilirim ki Türkiye'deki e, böyle şeyden gelip, e, taşçadan gelip İstanbul'da yükselmek isteyen iş adamlarının e, geçirdiği evreler yükselenler, düşenler yükselenler için yükselebilmiş düşenler için düşmüş. Yani onu da bir Tarih ve Sosyoloji kitabı gibi okuyabildiniz. <gülüyor> Belki ileride vaktimiz olursa o romanda ele alınabildiği biraz kalın bir roman ama okumaya değer, yükselmek isteyen adam. Kafka'nın dönüşümüyle irtibatlandırmış bir arkadaş. O daha incelikli bir mesele. O yönderne de mesela o arkadaş e, zikretmiş ama fazla ayrıntısına girmemiş. Tanpınar'ın bir arkadaşımız, şimdi ben hepsinin isimlerini e, hatırlamıyorum tabi birebir. E, şeyle, e, Halit Ayarcı, Hayri Yirdal, bu Saatleri Ayarlaması Enstitüsü romanının kahramanları. Onlara benzetmişler bizim e, şeyle, Elun'la Ulf'u. E, Dolayısıyla o, o roman üzerinden, mesela o arkadaşla biraz daha somutlaşırsa güzel olur şeyi. Ee, makineye perestiş, yani makineyi yüceltme e, anlayışı var. Bu insanın anlam arayışı, Viktor Frankl, mesela bunu ele alan arkadaş, Frankl'ın eserlerine gitse, biraz onları okusa, onlar üzerinden tekrar bu romanı değerlendirse çok güzel bir şey yapabilir. Yani ya diyelim ki Viktor Frankl bakış açısıyla e, bu tünel romanının değerlendirilmesine dönebilir e, anlatı. Güzel olur yani. E, Birçok arkadaşın şey yaptığı bütün bunların altında bütün bu hırsın bütün bu idealizmin arkasında aslında çocuklukta yaşadığı bir travma. O Hı -hı. Maden şeyinde çalışmış ya orada Hı -hı. yaşadığı eziklik ve travma. Psikoloji okuyan arkadaşlar özellikle de o yönüyle ele alsalar ilginç şeyler çıkabilir. Mesela ben onu gördüm ama psikoloji bilgin çok ileri değil. Yani fazla ahkam kesmek olmuyor. Yani onu bir iki cümle söyleyebilirim ama markası gelmez. <gülüyor> ben de iktisadi, finansal yönleri daha rahat konuşabiliyorum Evet. Benim Benim bir soru galiba. Evet. Merhaba Sayın Hocam. Ee, şimdi bu romanın yazıldığı tarih, 1913. Ee, Büyük Buhran denilen kriz 1929 yılında gerçekleşiyor. Ben açıkçası bu romanın e, o Büyük Buhran'a giden bir yol e, olduğunu düşünürsek bu konudaki değerlendirmenizi merak ediyorum. teori e, yani, e, teoriyle ilgili derslerinizi ben dinlemiştim. E, orada bir takım bilgileri paylaşıyordunuz bizimle e, bu irrasyonel. E, kafayla ilgili olarak. Yani bu romanla o büyük buhran arasında bir e, irtibat kurulabilir mi? O konudaki değerlendirmenizi ben merak ediyorum açıkçası. Ee, oradaki rasyonelite, irrasyonelite tartışması biraz farklı. Yani büsbütün irtibatsız değil ama farklı. Buradaki şöyle bir e, e, tartışma bu romanda şu anda cümle cümle söyleyeyim ama umumlu olarak okuduğumdan çıkardığım kapitalizmin mikro rasyonelitesi var ama makro düzlemde irrasyonel bir sistemdir. Hı. Mikro rasyonalitesi şu rasyonalite nedir? Hesap kitap demektir. Yani mikrobazda her şeyi ince ince hesaplıyorsunuz. Diyelim ki tünel projesi kaç kilometre olacak? Ne kadar hafriyat yapılacak? Kaç işçi çalışacak? Ne tür mühendisler lazım? Bunun maliyeti ne olacak? Bunu nasıl temin edeceğiz? Bütün bunların fizibilitesinin yapılmış olması lazım. Bu mikro rasyonalitedir. Ama makro açıdan yaklaştığımızda iyi de yani bunu niye yapacaksın? Bunun ortaya çıkardığı büyük maliyetleri görmüyor musun? <gülüyor> ya gördüğü zaman nasıl etkilenemeye biliyorsun. İnsan mısın sen? Aynı yıllarda Max Weber, kapitalizmin ruhu, protestan ahlakı vesaire gibi kitapların yazarı, hemen hemen işte e, Dürkhan ve Marx'la beraber üç büyük e, sosyolojinin kurucu babası olarak kabul edilen Max Weber e, aynı şeyleri söylüyor. Diyor ki, yani kapitalizm rasyonalite demek ama amaçlar bakımından da pür irasyonalitedir kapitalizm. Yani niye kapitalist böyle sonsuzca birikim peşinde koşacak? Bunun cevabı yok. Yani insan mutluluk, güzellik, sanat, zevk bunların peşinde koşar belli bir şeyden sonra. Bırakır diyelim ki 45 yaşında bayağı zengin oğlum. E bırak artık yaşa yani. Hayır. Yani 90 yaşına bile gelse şeyi bırakmıyor peşini bırakmıyor yani işi dini haline geliyor. Bunu güzel işlemiş aslında roman. İşin din haline gelmesi bir irrasyonelitedir. Keynes'in 1930'ları izah ederken ki şeyi biraz farklı o diyor ki bu kapitalizm büyük ölçüde Finansal oyunlara dönüşüyor. Yani finansal oyunların, diyelim ki burada bir tünel projesi var, bir de bunun finansmanı var değil mi? Borsada bunun insanların beklentilerini oluşturarak bunun pazarlanması var. Bu hisselerin alınıp satılması olayı ve başka türev enstrümanlar, finansal enstrümanlar alışverişi o kadar köpürtüyor, o kadar arttırıyor ki Cemiyet planında insanların kazançlarının büyük kısmı artık doğrudan doğruya bir inşa faaliyetinden, bir üretim faaliyetinden değil, bir finansal alışverişten gelmeye başlıyor. Yani bir toplumdaki kazancın, bugün mesela onda dokuzu finansal kazançtır, onda biri endüstriyel ve ticari kazançtır. Tamam endüstriyel ticari işler olmasa yaşayamayız. Yani birilerinin işte gömlek üretmesi lazım, et, sucuk vesaire üretmesi lazım, yememiz, içmemiz lazım. Ama bütün bunlar o kadar küçük bir şey tutuyor ki bu finansal e, büyüklükler karşısında. Keynes'in anlatmaya çalıştığı şey şu, bu finans piyasalarında iki tür insan var. Bunların bir kısmına enterpriser diyor. Bir kısmına da spekülator diyor. Spekülatör ve girişimci diyelim biz bunları. Girişimciler rasyonel olanlar. Aslında, evet, evet. Evet, yani o yıllarda tabii daha çok hisse senetleri söz konusu olduğu için diyelim ki A şirketinin hissesini alacağım. Niye alacağım? O A şirketi ne vaat ediyor? Hocam tam burada bu borsadaki teknik analizle temel analiz arasındaki fark da böyle bir şey değil mi hocam? Hayır, şöyle diyor. Yani Keynes'in tam anlattığını anlatayım sana. Keynes diyor ki, bir kısmı bu analizler yapılır ama sonuçta bir kısmı o şirketin somut e, verilerine, mal varlığına, Hı. dağıtması muhtemel kara, bir sürü şeye bakar ve kararını verir. Bu bu rasyonel bir yatırımcıdır. Rasyonel hmm. bir oyuncudur. Fakat insanların çoğu bir takım şirketlerin geleceğe dönük hikayelerine bakarlar ve yatırımcıların büyük bir kısmı şu ya da bu hesaba değil, insan yığının psikolojisinin ortalamasına bakar yani hangi hisseleri alacaklar bu alında o teknik analizlerin şunun bunun tabii ki etkisi olacaktır ama sonuç itibariyle insanların psikolojilerinin ortalamasına oynayarak aslında bir tür kumar yani kumarbaz da ya yedili dört defa gelmişti 5 defa gelir mi filan diye düşünür büsbütün hesapsız değildir. Kendini vermişse bir şeyleri düşünür. Ama nihayet kumar oynuyordur. Bu spekülatörler aslında kumarbaz da demeye getiriyor. Ve büyük kazançlar buradadır. Büyük kayıplar da burada olduğu için. Dolayısıyla oradaki rasyonel ve bunlar irasyonel insanlardır. Yani bunlar böyle şey bir hesaba değil. Eee geldiğimiz endüstriyel, ticari bir hesaba göre değil, psikolojik bir oyunun hesabına dayanarak yatırım yaparlar. E nereden biliyorsun bunu? Kendimden biliyorum diyor. Ben de böyle yaptım ve 500 bin sterlin kazandım. Hmm. Ee, i̇yi para o günler için yani. Onun şeyi farklı, tabii sadece bu da açıklamaz 1929 buhranını. Ee, altın ııı standardı ile de ilgisi var. Bir dünya savaşından sonra özellikle Almanya muazzam bir enflasyon yaşadı. Bunu aşmak için e, altına sıkı sıkıya bağlı ve yüksek değerlenmiş paralar basmaya başladılar. Ve her ülke kendi parasını altına karşı e, çok overvalued çok yüksekten uçurdu tabir caizse. Bunun da 1929 bunalımına ciddi etkileri var. Ee, şeyleri kapatmanın, sınırları kapatıp daha az mal almanın yani e, ithalatı kısıtlama daha durdurdu, evet. Milliyetçi e, dış ticaret politikaları yani tek faktörle izah edemeyiz. Bütün bunların toplamı olarak dünya 1929'lara sürüklenmiş olduk. Onları da mesela diyelim ki en iyi romanlar üzerinden okuyabiliriz. İsterseniz diyelim ki bu tartışmalar sizi çok sarmışsa Kozmopolis'ten önce gazap yüzümlerini okuyabiliriz. Steinbeck'in gazap yüzümleri. Herkes adını çok anar ama kimse doğru dürüst okumaz. E, o romanda da değerler bağlamında başka bağlamlarda bahsediyoruz. İşte orada da arsaları arazileri kapatan yani tarım arazisi ama bunları kapatan ana aktörler bankalar. Evet. O kadar kızıyor ki adamlar diyorlar ki lan kim, nerede bu banka vuracağım öldüreceğim lan diyor. <gülüyor> Benim dedelerim burada çalışmış. Nereye gideceğiz diyor falan. ama işte banka yok nerede vuracaksın nerede öldüreceksin. Bunları 1930'larda mesela Steinbeck kitabını yayınladığı zaman hemen sansür uygulanıyor. Bütün kitaplar toplanılıyor ve yakılıyor. Yani hmm. bu şu ya da bu ülkede değil demokrasinin beşiği olan liberal kapitalist Amerika'da oluyor. Mesela o dönemleri anlamak açısından da gazap üzümlerini okumak çarpıcı olabilir. Bunları ben aklıma geldikçe ben her söylediğimi teklif gibi kabul edin. Düşünün üzerinde fikirlerinizi Selman Bey'e, diğer arkadaşlara ee, Nurbin Hanım'a iletirseniz ona göre ilerleriz. Ama her yukarıda, sözü şöyle bağlayalım. Ee, bir sonraki toplantımız aşağı yukarı e, aralığın son haftası içinde 20 Aralık'a kadar bana yazılarınızı gözden geçirerek bu 33 yazıyı da okuyup yazılarınızı gözden geçirerek gönderiyorsunuz. Ben de ilk ona girenlere kitap hediye ediyorum. Hocam o zaman biz yine grupta da bugün katılamayan arkadaşlara da bu son cümlenizi aktarırız. Gruptan da paylaşırız. Yazısının diğer grup üyeleriyle paylaşılmasını tercih etmeyen arkadaşlar da bize özelden WhatsApp'tan yazabilirler. Onların yazılarını çıkarabiliriz. Onun haricinde bu 29 yazıyı biz WhatsApp grubundan paylaşacağız. Yazıyı yazmış olan arkadaşlar da gözden geçirdikten sonra tekrar düzeltilmiş halini bize iletebilirler. Paylaştığınız mail adresine tekrar göndersinler. Dolayısıyla bir de yazmayan, yetiştirmeyen arkadaşlarımız olabilir. Sonuçta Olur. burada bugün bile evet, 50 kişiyi geçtik. Belki bazı başka yazılar da gelir. Bazı biraz yazılar. Uzun olabilir yani. 33 3'lü ama olsun. Evet. Biraz tesbihi uzun. bozacağız belki ama şey olabilir. Biraz daha sayı artabilir. İnşallah son halini yine 20 Aralık oluyor. 20 Aralık'a kadar toparlamış olalım inşallah. İnşallah. peki arkadaşlar var mı başka sözü olan yoksa kapatalım peki hayırlı akşamlar diliyorum çok teşekkür ederim Ar arslan şimdi sayın başkanın da hoşuna gitti arslan gülü filan bulacaksın bütün notlar ondaydı o bana göndermişti ama bizim bu şehir şeylerin mailleri filan da böyle yer yarıya işlemez hale geldiği için onları bulamıyorum Şunun tamam, notları bulacaksın Hüseyin. O derste benim asistanım olacaksın. Yani biz beraber yapacağız o derse. Tamam hocam memnuniyetle. Ee, Arslan çıkıp gelirse Arslanlı'da yani üçlü yaparız. Böylece tamam. gençlere görevimizi yapalım yani. Ben Aslana da şey yaparım söylerim. Ben ya. de kovalarım Arslan'a. Evet güzel. Bak İyi, Hüseyin güzel. anlaştık. Anlaştık yani bu ağır bir işte. Seninle fit olduk. Aynen Arkadaşlar aynen. selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Böyle şeyini görünce ben daldım bir anda. Nasıl gidiyor? Sesimi herkes duyuyor değil mi? Duyuyoruz hocam. İnşallah bağlantıda bir sıkıntı olmaz. İnşallah. Ben bir üst şeye geçtim. Bu Zoom'un ne bir yeni sürülümü diye. O günden beri hiçbir şey olmadı, kopma olmadı. Arada bir benim şey kopuyordu, gidip geliyordum. Ee, ondan sonra iyi gitti. Geçen üç saate yakın bir program yaptık, hiç aksamadı. Belki şeyden kaynaklanıyor bu. Bazı geceler çok yüklenme oluyor, belirli saatlerde, özellikle de bu saatlerde. O zaman yani sıkıntı olabiliyor. Birçok vakıf, dernek bu saatlerde genelde programlar yapıyor. Akşam 9-8. Normal işte tam şeyin bittiği değil mi? Yasak saatin falan başladığı. insanların eve kapandığı. Evet, normal. Şimdi arkadaşlar biraz genel şeyler konuşalım. Her şeyden önce bu seminerin yapılış tarzı hoşuma gitti. Sizin işi ciddi tutmanız. Aşağı yukarı işte 30 arkadaş geçen sefer roman değerlendirmesi gönderdi. Altı arkadaş yeni gönderdi. Ya da altı arkadaş yeniden yazdı. Beş altı arkadaş da ilave oldu. Hüseyin dahil olmak üzere. Ya yani bu şu demek katılanların, katılanların da değil adını yazdıranların dörtte biri aktif bir şekilde programa katıldı. Ben şeye bakıyorum yazılanlara. Ee, yani burada hepsini tartışamıyoruz tabii. Vaktimiz e, sınırlı. Bir de hepsini aklımda tutamıyorum. Ee, yani önemli bir kısmı benim hiç görmediğim şeyleri görüyor. İzinleri olursa bazılarını şeyde kullanacağım yani o bir iki yazı daha yazacağım tünel bağlamında. Orada isimlerini vererek işte filancadan şöyle bir katkı geldi. EYB'nin de adını alarak. Başkanımızın izniyle filan diyelim mi yoksa öyle bir gelenek oluşturmayalım mı burada? Direkt evet, yok hocam ya. Peki. Evet. Ee, yani bunlar hoş şeyler. Ee, benim gibi bu yaşa gelmiş bir insana da bu arkadaşlara da bir şeyler yapılabilir duygusunu veriyor. Onun için şöyle bir yarım düzine kitap getirdim bundan sonrası için size bir kısmından söz edeceğim yeri geldiği zaman şimdi isterseniz tünelle devam edelim bundan sonra kozmopolis'i e, ele alacağız ben de kozmopolis bağlamında okumalarıma başladım ama doğrusu bu roman diliyle çocuk beni biraz düşündüğümden fazla meşgul etti ee, çocuk romanları bilmiyorum o tür yazılarımı takip ediyor musunuz? Mesela bu ay yani Ocak ayında 3 dergiye çocuk romanlarıyla ilgili yazdım. Bu ayki şeyim Kahramanım Alice. Okudunuz mu? Alice harikalar yarınlar. Dehşet, dehşet bir roman. Yani 7 yaşında bir kız çocuğunun bireyleşme e, bu dünyada kendi kişiliği ilgili kişiliğini belirleme kararı verme, bununla ilgili çeşitli mahlukatla tartışma. yani Kafka hani Kafka'nın dönüşümünü değil mi? Yüzyıldır yıldır tekrarlayıp duruyoruz. Sabahlay uyanmış, işte kişiliği dönüşmüş, kendini Amon büceyi görüyor filan. Ya bunların ailesi var şeyde. Alice Harikalar Diyarında. Orada da tırtılla şey yapıyor. Tırtıl sürekli değişim gösterdiği için yani kendi hayatı tırtıl, koza, kelebek yani o süreç sürekli değiştiği için yeni şeyi, yeni dünyanın bireyini de aynı tırtılın hayatını yaşayan bir tip olarak sanki algılıyor. Hatta tırtıl bile onu anlamakta zorluk çekiyor. Yani çok çok ilginç bulduğum şeyi. Alice. Öyle olunca dalıp gittim yani biraz kendi <gülüyor> kitaplarımızdan koptum doğrusu. Ama tekrar dönmem lazım çünkü yani bu sene Allah'ın izniyle bu roman diliyle finansı yazmamız lazım. Yani eksik bıraktığım kısımları Selman yazar, ne bileyim şeyleri bu özel finansçıları şey yaparız e, motive ederiz bir şekilde. Kitabı beraberce yazarız yani o roman dille finansı çok önemsiyorum. Bir de Türkiye ayağı çok eksik onun. Yani bir iki tane böyle hafif bu işlere dokunanlar var. Dünyada olup biten ya bizde böyle işte filanca bankayı batırdılar onun üzerinden soydu ya bu şey değil o işlerin inceliğini öğrenmek önemli. Yani kozmopolit romanı o açıdan önemli yani boşluğa oynayan bir insan ve ee, gün boyu New York'ta terör eylemlerinin ortasında tıraş olmaya gidiyor. Sakalını kesmek de finansta özel anlamlara geliyormuş. Şimdi onları keşfetmeye çalışıyor Yani şimdi böyle e, alegorilerle, metaforlarla roman yazıdır. Bunun için de finansı iyi bilmen lazım. Yani bu işin puşlarıyla düşeceksin, kalkacaksın Biraz nazariyetini okuyacaksın, teori, yani teorik temelin sağlamı olmazsa yazamazsın yani. Mesela ben merak ettim bu Alice Harikalar Diyar'ı nasıl bu kadar tasarlayabilmiş adam? <gülüyor> Sebebi ne olabilir? Hadi sorayım konumuz çocuk romanları değil ama madem başladık. Bilene özel bir kitap daha hediye edeceğim. Alice Harikalar diyarında kitabında çok sayıda felsefi, Bilimsel, matematiksel şeyler var. Unsurlar, metaforlar var. Sebebi ne olabilir? Atış serbest yani kitabı okumasanız bile atabilirsiniz. Çünkü yazarı Oxford'da matematik profesörü aslında. Adam herhangi roman yazarı falan değil. Bu hikayeleri arkadaşlarının çok sevdiği üç tane kız çocuğu var. Onlar aralarında hani amca bize masal anlat diyorlar hem de saçma olsun. Onlara saçma masallar anlatıyor. Sonra bunu yazıya geçirirken kendi şeyiyle, matematiksel düşüncesiyle kaynaştırıyor. Mesela Kantor'un teorisinin bir takım ipuçları var orada. 1865'te yazmış, Kantor 1874'te. işte infinite infinity filan gibi kavramları orada işliyor şeyde. Ve canlandırıyor temsiller üzerinden. Ee, bunun benzerleri şimdi finans romanlarında yani Amerika'da en az yarım düzine birinci sınıf bir o kadar da yani onlar kadar parlak olmayan e, fin finansal romancı diyebileceğimiz insanlar ortaya çıktı. Yani Türkiye'de insan ister ki bir tane çıksın yok yani ciddi iktisat okumayınca olmaz. Peki Tekrar tünele geri dönelim. Geçen ay konuştuklarımız e, sırasında benim e, hani şurama geldi ama söyleyemedim diyen varsa aranızda Mesut Tok burada mı? Mesut Tok'un yazısını okudum. Yeni, yeni göndermiş de olabilir. O çok güzel şeyler yakalamış mesela. Var mı Mesut aramızda? Bur buradayım hocam. Merhabalar iyi akşamlar. Yani Mesut özellikle şeyi yani bu tünel sayı Mesela Lloyd niye finanse ediyor? Onu iyi yakalamışsın. Çünkü diyor, böyle bir şey yaparsak Avrupa bizim banliyomuz olur. Avrupa Amerika'nın banliyosu olur. Sonra bütün dünya bizim banliyomuz olur. Şimdi bu, bu çok önemli. Mesela ben e, o şeyleri okurken e, Joseph Conrad'in bu Karanlığın Yüreği romanının yazarı var ya Conrad Conrad'in Conrad Nostromo diye bir romanı var. Nostromo'da Amerikan sermayesi Latin Amerika'yı, Güney Amerika'yı nasıl kolonize etti, nasıl sömürgeleştirdi? Ee, şeyde Afrika'da Karanlığın Yüreği kitabında işte Kongo'da Avrupalıların kaba sömürgeciliğini yani tamamen askeri yöntemlerle, diz çöktürerek kaba güçle onları sömürgeleştirmesine. Latin Amerika'da ise Amerikan sermayesi liberal sömürgecilik uyguladı diyor. Ve orada o roman da 1904 yılında yazılmış. Yani bu, bu romandan işte e, kaç yıl? On, on yıl önce diyelim. E, orada şöyle diyor e, bir tartışma geçiyor insanların arasında. Birisi diyor ki o Amerikalı o e, Artık Avrupa'nın vakti geçti. Düşünün bir daha birinci Dünya Savaşı olmamış arkadaşlar. Amerika güçleniyor ama yani dünyanın merkezi güçleri hala Avrupa güçleridir. Ee, ama Joseph Conrad bunu 1904'teki bir romanda yazıyor diyor ki artık dünyanın işleri bizden sorulacak. Amerikalı şey diyor sermaye sahibi. Kimsenin Kimse bu konuda, kimsenin bu konuda elinden bir şey gelemez. Yani bunu engellemek için dünyada hiç kimse bunu engelleyemez. Ee, korkarım ki bizim de elimizden bir şey gelmez. Yani biz de dünya lideri olmaya, dünyanın hegemonik gücü olmaya ve bu sorumlulukları almaya mahkumuz, mecburuz. Bu aslında yapısal bir tarihçilik anlayışıdır. Mesela, Ondan yarım yüzyıl kadar sonra Broder'in tarihini okursanız aşağı yukarı aynı İbn Haldun tarzında yani yapısal ihtiyaçların, yapısal şartların ve çerçevelerin belli güçleri nasıl merkezi konuma getirdiği bunların öngörüsü var. Şimdi bu romanda da o var. Yani Mesud'un şeyini onun için söyledim. Sen biraz onların ayrıntılarını bize anlatırsan o o noktadan itibaren Mesut memnun oluruz. Evet Mesut. Bir göründü, bir kayboldu. Bir ses, benim internet çok iyidir herhalde hocam da bir gidip geliyor. Ses, ee, geliyor ama şey... şu anda duyabiliyoruz. Ee, yan açıkçası hocam ben şöyle e, şu perfectten bakmaya çalıştım. Biraz daha bilmiyorum. E, ben şöyle e, yani çok böyle Mekala'nın gerçek bir kişi e, rolüne çok oturtamadım. Hani bütün e, romandaki bütün karakterlerin işte bir psikolojik tahlilleri var, ne için yapıyor bunu, hangi amacı besliyor işte. Mekala'nın mesela işte içi e, ciddi bir nefis şey muhasebesi yapıyor işte. E, Avrupa'yla Amerika'yı kıyaslıyor işte. içinde bulduğu hayatta çıkmazları var işte. E, yine aynı şekilde e, Wolf aynı şekilde e, şeyleri. Ben şöyle e, düşünmeye çalıştım romanla ilgili. Yani bu McAllen üzerinden ne anlatmaya çalışıyor e, romanı yazan kişi? E, aslında bunun e, baştan sona bir kapitalizm yolculuğunu McAllen üzerinden tasvir ettiğin. Yani aslında bunun gerçek bir kişi değil. Çünkü mesela projenin tasarımını düşünüyoruz. E, şimdi idealleri olan bir mühendis sadece o mühendislik projesine odaklanır. Yani o mühendisliğin onu başarmanın e, büyüsüne kapılır tamamen. Ama burada baktığımız zaman e, gerçek bir tamı tamı yani dört dörtlük bir kapitalist proje var. Yani her şeyin değerlendirildiği, arsız spekülasyonunun değerlendirildiği, e, tüm yönlerinin e, yani entertainment yani e, e, eğlence sektörünün böyle çok iyi kurgulandığı müthiş bir şey var. Aslında burada ben biraz daha hani bu şöyle bir yorumla yorumladım bunu. E, buradan e, kapitalizmin hani hem her şeyi içine alacak şekilde hayatımıza nasıl e, içine alacağı, yani sadece bir iş... E, Para kazanma değil de komple bizim hayatımızın e, nasıl her şeyi olacağını ve bunun da artık dünyadaki yolculuğunu tasvir ettiğini düşünüyorum. Hat, e, hatta orada mesela e, projenin mühendislerini ve teknikerlerini verirken bile kullandığı ülkeler çok ilginç mesela. Bir, bir anlamda kapitalizmin yolculuğunu da tarif ediyor. İşte, e, diyor ki Alman ve Amerikalı mühendislerden sonra işte Japon ve Çin'deki e, teknik stajyerler de atmaya başladı diyor. Yani sanki ben de bu böyle ciddi bir ekonomist deha olarak gördüm açıkçası e, romanın yazarını. Yani alt alt müteahhitleri seçiyor önce yani bir öyle bir, bir proje var. Yani belli işleri şeyler Amerikalılar, Almanlar, ondan sonra ikinci kademe Japonlar, Çinliler, belki üçüncü, dördüncü kademe olsaydı roman uzasaydı Türklere, Mısırlılara vesaire de sıra gelecekti yani. Evet, evet yani e, orada Türkler sadece bir borsada değilmiş. Borsa ee, Türkiye'nde evet. 3-5 tane Türk varmıştır o borsada muhakkak. Ama sen şeyi gerçekçi bulmuyorsun yani böyle bir mühendis olmaz demeye getiriyorsun. Ben öyle anlıyorum yani lafını. Yani böyle bir mühendis olur zaten şu anda Türkiye'de de yani e, ata benim şöyle ilginç bir şeyim olan ilk e, tepkim şu oldu. E, bu arada hocam şöyle e, biz sizin vesiyanızda hani işte e, hem farklı dergilerdeki yazılarını hem de işte roman diliyle iktisatsiz iktisatsiz kaplarınızla e, şeyimiz oldu hani e, romanlarla bu derecede bir temasımız oldu ama hani benim çok uzun zamandan beri e, ciddiye alıp okudum e, ilk roman diyebilirim bu roman e, şöyle bir şeyim oldu ben roman okuduğumda e, ilk başladım dedim ki ilk 100. 150. sayfaya falan geldim dedim iyi ki ben bu romanı dedim üniversite yıllarında okumamışım dedim yani Şimdi o zaman düşünürüm mesela işte üniversite girmişiniz e, zaten böyle bir e, işte bir okuduğumuz bölümle alakalı girişimci rüzgarlar östersiyor falan. Anne dedim bu bana çok ciddi anlamda bir şey verirdi. Ee, mutsuz bir... mu olurdun yani? Yani mutsuz olmayan anlamda. Belki... Keşke yani iyi ki okumamışım demenin şeyini anlayamadım. Ee, şöyle çok fazla ateşlerdi yani. Bir şeyler yapmak üzere. Ee, çünkü o zaman borsayla ilgilenmeye falan e, ciddi anlamda başladık işte arkadaşlar arasında işte yeni işler, girişimcilikler vesaireler falan. Çünkü hani bu e, bizimki amatör tabi hani be, belirli kısıtlar ama burada hani e, işin böyle e, tüm yönlerine e, işte birçok farklı finansal kaynaklara ulaşma, işte kamuoyunu e, şeyin çekme falan inanılmaz cezbedici bir şey. Bitirdiğim zaman da Keşke kapitalizmin gerçek yüzünü görse, görmek için keşke okusaydım dedim. Yani ortalarına yaklaşırken keşke okumasaydım dedim. Şeyleri de bitirirken de keşke okusaydım diye bitirdim ben bunu. Mekaların şeyi de şöyle hocam, yani böyle mühendisler çok fazla var ama genelde bu tür projelerin yürütücüsü, ana yürütücüsü, ana koordinatörü başka biri olur. Yani tüm bu geniş vizyonda yönetecek bir kişi yani mühendis onun bir parçası olur. İşte e, teknik buluşlarla teknik yöntemlerle ama burada Mekyalın her şeyi alıp e, yürütüyor. her şeyini koordine ediyor. O yıllarda Webland diye bir Amerikalı, e, zannediyorum Kuzey Avrupa'dan e, gitme bir ailenin çocuğu, Thorstein Webland. Bu gösteriş tüketimi filan gibi e, şeylerin e, kuramların e, iktisatçısı diyelim. Çok ilginç böyle biraz yarı dedi bitip. Weblen'in e, sabotaj kavramı var. E, şey şu, kapitalizm evre evredir. Ulaştığımız evrede kapitalizmin ana sürükleyici gücü mühendislerdir. Projeci mühendislerdir. E, kapitalist dediğimiz insanlar aslında birer sabotajcıdır. Onlar bunların projelerinin önündeki engellerdir. Kısa vadeli hesaplarıyla bu projelerin önemli bir kısmını gerçekleşmeden buharlar. Yani onların yani startuplara şey yapmazlar. Önünü açmazlar. Yani bunu bugün çok rahat konuşabiliyoruz ama önemli olan daha 1900'lerin başlarında bu tür kuramları ortaya atmaktı. Çok etkisi olan bir iktisatçı ve ben o yıllarda. Biraz onun etkisi olabilir bu şeyin yazılmasında. Yani aranızda biraz iktisat tarihçisi e, filan insanlar olsaydı biraz araştırırsalardı ben yani genç olsaydım şimdi gider Webler'i yeni baştan okurdum. Webler'in diyelim ki iktisatçılar üzerindeki etkilerini az çok biliyorum ama kamuoyu üzerindeki etkilerini tartabilecek durumda değilim. Onları e, yeni baştan okumak lazım araştırmak lazım. Bunlara vaktim yok yani. E, ama ben o şeyi yani bugünkü insana biraz abartı gibi gelen mühendis fortresini Biraz weblenci bir yaklaşıma e, dayandırıyorum. E, weblenin etkisiyle yazmıştır. Evet, peki başka arkadaşları dinleyelim. Özellikle ikinci defa gönderenler. Hatice vardı, Hatice Kekeç. Hatırladıklarımdan mesela. İki tane taş vardı. bir Birinin soyadı taş, de bilmem ne taş, şerefli taş mı? Onlar yeniden değerlendirmişlerdi. Onları hatırlıyorum. Evet. Yok mu konuşacak olan? Ben mi konuşacağım? Ben konuştuğumda başka şeyler anlatırım. Ay. Ben yazılarımda mesela buradaki bu borsa işinin nasıl yürüdüğü yani finansal kısımlarına şimdiye kadar çok girmedim. Bundan sonra yazmayı düşündüğüm bir veya iki yazı da o kısımlara girmek istiyorum. Ee, bakalım, gönderen arkadaşlarım yazlarına bakayım. Bir iki tanesinden faydalanıp bir iki yazı yazayım yani. Bu, bu emeğimiz şeyde kalmasın, askıda kalmasın. Sen bir şey söyleyecektin Halim. Hatice Hanım aslında şeyde aramızda katılımcılar arasında görüyorum ama belki şu an evet, duymamış oldun. Şeyden... Buradayım. Yok, duydum. Güzel şeyler yazdığını hatırlıyorum ama şimdi tekrar yani şeyi açıp da iPad'i açıp da okumaya kalksam zor olacak. Bize yazdıklarından şöyle biraz bir şeyler koklat bakalım Hatice abla. Hocam ben benim finans kökenim olmadığı için ben psikoloji bölümü öğrencisiyim. Sen Biraz... katili, katili mi arıyordun? Katil kim? Evet. Aa, tamam bak hatırladım gördün mü? Evet. Katil evet. kim? Bir şey gibi böyle e, dedektif gibi onun peşindesin. Peki dinleyelim. Beni etkileyen orada ölümlerden sonra insanların davranışlarıydı. Nasıl tepki gösterdiler, ne yaptılar? Bu beni çok etkiledi. Evet. İlk başta başlayan bir ölüm ve ona karşı insanların vurdum duymazlığı ve onu, ondan sonra sıra gelen ölümler beni çok etkiledi. Onun üzerine Ol, ölümler olur, üzerine olur böyle şeyler demeye getiriyorlar değil mi? Yani büyük bir evet. ila, şey gibi yani cihad ediyoruz. Cihatta şehitlik olur gibi. Evet. Yani illaki mi söylemiyorlar ölümü, ama buna geliyor evet. Bir ölümün kıymetli olması için toplu bir sayıda mı vefat etmesi gerekiyor ya da illaki yakınımız mı olması gerekiyor? Hani orada Baş kahramanın kendi karısını ve çocuğunu kaybettikten sonra ölümün ne demek olduğunu anlaması, ondan önce kaybettiklerini hani tünel için birer kaybedilmiş, hani değersiz olarak görmesi beni çok etkiledi. Filmi izlerken sadece kendi kızını ve eşini gördüğü anda gerçekten tünelin neye neden olduğunu anlaması beni çok sarstı. Onunla ilgili yazmıştı. Et, yazmıştı. etkilendiğim belli, sesinden belli <gülüyor> Beni daha fazla etkileyen yani o şeyden sonra birazcık kendine geldikten sonra sanki öyle bir hava e, cümlelerden yazarın hissetmeye çalıştığı yani başa dönülse sanki yine bu noktaya gelinir. Evet giden hiçbir can ha. yine bir önemi yokmuş gibi yine aynı şeyleri aynı şey için yaparım. Evet. Mental serisinde olması evet. biraz karşı <gülüyor> Size anlattım mı bilmiyorum. Şu sıralarda e, Çince'den güzel romanlar çevriliyor Türkçe'ye. E, yani e, biz bu dilleri fazla bilmiyoruz Çinceyi, Japoncayı. Fakat yeni bir mütercümler şeyi e, kuşağı değilim yetişiyor. Bunlar doğrudan tercüme yapıyorlar. Mesela Rusça'dan neredeyse 100 yıldır Türkçe'ye tercüme yapılıyor. Değil mi? Bütün Dostoyevski'ler, Tolstoy'lar, Puşkin'ler, Çehov'lar, Gogol'ler, bunların hepsi hemen hemen hiçbiri İngilizce'den çevrilmiş değil. Bunun sebebini bilen var mı? Peki bir ipucu vereyim. Bu çeviri, ilk çeviri yapanların büyük kısmı asker. Subay. <gülüyor> Rusya'nın başımızda istihbaratçı yetiştirmek zorundayız. Bunların bir kısmı da edebiyat sevki varsa, edebi eserler çevirmeye başladılar. Şimdi Çin ve Japonya uzak, öyle bir istihbaratçı yetiştirmeye ihtiyacı duymadık. Ama bunlar dünyanın önemli ülkeler haline geldiler. Dolayısıyla bunların kitaplarını özellikle edebi kitaplarını yabancı diller, İngilizce ve diğer Avrupa dilleri üzerinden çevirmek ayıp yani. Mesela benim çok önemsediğim bir Mısırlı romancı var, Necip Mahfuz diye. Çok büyük bir romancı yani. Bizdeki Kemal Tahir, Yaşar Kemal, başka ne diyelim, Sabahattin Ali, Tarık Buğra. Bunların Toplamı olan, belki toplamından bile ağır çekecek olan, yani ne kadar önemsediğimi hissettirmek için söylüyorum. Bu adamın şu anda Türkçe'de 20'ye yakın romanı var. Bir ya da iki tanesi Arapçadan çevrilmiş. Ya ne kadar ayıp bir şey. Yani. yani kitabımız Arapça değil mi? Ezanın Arapça okunması için o kadar dilenmişiz, o kadar mücadele etmişiz. Ama Arap dünyasının en büyük romancısının romanlarını İngilizce'den çevirmişiz. Vane diyeyim yani? Hocam e, burada yani sebep e, biraz bu konuda da edebiyatta da Osmanlı döneminin 100'ü ve 100, 100, 100 sonrasında hep, ya Batı'ya daha fazla bakıyor, Batı'nın değer verdiklerine daha fazla değer veriyor. Ee, olmamız ana sebep olabilir mi? Şimdi Rus edebiyatı önemsenmeseydi, sizce istihbaratçı veya dil bilen insan olmasına rağmen çevirir mi? Veya bahsettiğimiz Arap yazar e, Batı'da okunmuş olsaydı, belki yine dönüp bakmaz. Bakın. da bir sebep düşündüğüm sebep şu olabilir mi hocam? Ee, yani şimdi, şimdi şöyle, yani, e, şunu demek istiyorsun. Tolstoylar, Dostoyevskiler, İngilizce, Almanca, ya, Fransızca. Ya, çevrildiği için biz de onları çevirdik değil mi? Bunu ne demek istiyorsun? E, Necip muhafız İngilizce'ye çevrilmiş. Biz de onu çevirildi. Niye Arapçadan çevirmiyoruz? Yok, yani, Arapça bilenlerin A A Arapça'dan, hafız arasında, Efendim? Arapça bilen grubun hafız arasında, e, roman çok muteber tamam, değil. Işte esas mesele o. Yani biz ilahiyatçılarımız Arapça olarak edebi bir şekilde yetiştirmiyoruz. Edebiyat zevki ve edebiyat bilinci vermiyoruz. Yani bizim dil anlayışımız, dil öğrenme anlayışımız içinde edebiyat yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Roman, modern insanın kendini ifade etme vasıtasıdır. Roman olmasaydı, modern siyasi topluluğun işte cisimleşmiş hali olan ulus ortaya çıkmazdı birey ortaya çıkmazdı. Bunların hepsinin kaderi önce romanlar üzerinden yazılmıştır. Sonra gerçekleşmiştir. Yani roman kurgu, fiction bu kadar önemli bir meseledir. Ama biz e, İslam dünyasının en önemli romancılarını, çoğunu tanımıyoruz. Ben şimdi biraz Afrika romanı okumaya başladım. Sunullah İbrahim mesela. Kim tanıyor? O kadar önemli şeyler var ki bir de biraz böyle hani muhafazakar e, dini hassasiyeti olan insanların çevirmesi gereken e, Arapça e, sese, düşünceye, duyguya daha yakın insanların çevirmesi gereken romancıları da e, daha böyle seküler insanlar çevirince kuşa dönüyor. Ben okurken hissediyorum. Ama benim de Arapçam yeterli olmadığı için Arapçadan okuyamıyorum. Arapçadan e, yani bunu bir ayıbımız olarak belirtip geçeyim. Esas şeyi anlatacaktım. Yani bu Çince'den, Japonca'dan romanlar çevrilmeye başladı diyorum ya. Şeye getireceğim. Tünel uğruna şehit olmak falan gibi şeyler elanlıyor ya. Şu anda e, Türkiye'de ne kadar satıyor bilmiyorum ama mükemmel bir roman. Patlama kayıtları. Romanın adı Patlama Kayıtları. Yan Lianki yanlış aklımda kalmadıysa yazarı Yan Liangqi ama roman adından gidin patlama kayıtları köy patlıyor yani ee, 1978'de artık sosyalist rejimin sınırlamaları yok serbest girişim yapabilirsiniz bu ilan ediliyor şimdi romancı bir şey üzerinden, metafor üzerinden, şimdi kurgu yani roman uyduruyor. Yani bu romanda anlatılanın gerçekte olmuş olma ihtimali bana göre yüzde birdir, hatta yüzde bir bile değildir. Roman böyle bir şey, yani tamamen uydurma bir şey. Fakat Çinde son 30 yılda olan biteni bu veya 40 yılda bu roman kadar işte başlangıç dönemini bu roman kadar iyi anlatan hiçbir tarih kitabı da yoktur. Nedir anlattığı şu. Ee, serbest girişim olmuş. İstediğinizi yapabilirsiniz. Hemen bir böyle çete başı bir tip ortaya çıkıyor. Uyanık lafazan. Toparlıyor bir takım gençleri. Köylerinin yakınından tren geçiyor. Ve bir yokuş var. O tren yokuşta trenin hızı çok azalıyor. Böyle hani adım adım gidiyor. Bunlar hemen gizleniyorlar orada sote bir yerde. Tren yavaşlamaya başlayınca pır trenin üstüne. Artık şeker çuvallarını, kuru üzüm çuvallarını ne bulurlarsa aşağıya. Bir kısım cahil olanlar. İşte ya bu hırsızlık bizi içeri atarlar. Hayır. Bu yeni bir meslek mal boşaltım işi bu. Adını öyle koyuyorlar. Mal boşaltımı. Hocam Bizim Türkiye'de fotoğraf... de var bu olay. Çok, çok sık yaşanan bir şey. Geçmişte daha yaşanıyordu da şimdi o kadar yok olmayabilir. Şimdi mesela ben niye dedim ki bunun gerçekleşmiş olma ihtimali zayıf? Çünkü komünist rejim o kadar sıkı bir rejimdi ki yani bu rejimin bir noktasında devlet artık her şey serbest yapabilirsiniz dediği anda insanların bir anda böyle şeylere cüret etmesi tiyatta bana imkansız gözüküyor. Ama içlerinden geçiyor. Romancı o içlerinden geçen şeye tercüman olmaya çalışıyor. Yani ee, Bazıları sakarlık yapıyorlar. Adam mesela ayağa takılıyor düşüp ölüyor. Bunlara köyün meydanında anıt dikiyorlar. Heykeller yapıyorlar ve mal boşaltım şehitleri diye bir şey koyuyorlar. Bunları şehit ilan ediyorlar. Bakın işte şeydeki tünel, tüneldeki o insanların bir tür dava uğruna şehit olmuş insanlar olarak yani bir şeyi insanların vicdanında meşrulaştırmazsan süreklilik kazandıramaz. Bu romanda onu da görüyoruz. Yani bu kadar acımasız bir sistemi ee, geçen ay bir arkadaş hesap yapmıştı. Bunun çok da e, böyle e, iktisadi açıdan rasyonel bir proje olmadığını bu kadar büyük e, emek ve masrafla ortaya çıkan şeyin bunu amorti edemeyeceği çok da akıllıca bir proje olmadığı ama o da önemli değil ki. Önemli olan böyle çılgınca şeylerin kapitalizmin bir parçası olarak tasavvur edilebilmesi ve bunun bir romancının kafasından çıkıyor olması. Bana en ilginç gelen tarafı şuydu, roman 1913'te yayınlanmış ve o yıl yayınlanan Werner Zombart'ın Burjuva adlı kitabında kaynak olarak kullanılmış. Yani Zonbart'ın bunu o anda keşfetmesi ve o kadar şöhretli bir adamın çiçeği burnuna bir kitabı kendi kitabında kaynak olarak kullanması bu işin ehemmiyetini gör, görmesi bakımından önemli. O kadar şey yaşlı artık <gülüyor> hani emekli bir profesör onu bile etkiliyi bilmiş daha ilk romanıyla. Evet. Damla Dursun, sen ne diyorsun? Kadir Yıldız. Buradan isimleri okuyorum. Yusuf Işık. Hocam ben bir soru soracaktım bu arada. Sor Kadir. Çin'in e, kitaplarının, romanlarının çevrilmeye, daha çok çevrilmeye başlanması dünyada e, egemenlik kurmaya başlamasıyla da alakalı olabilir mi? Şüphesiz, şüphesiz, şüphesiz. Yani e, kültürleri, giyim tarzları e, veya Hayata bakış açıları bile, örnek veriyorum YouTube'daki videoları bile e, dünyadaki diğer videolardan veya videolara yaklaşıp hatta onların önüne geçecek kadar e, iyi duruma gelmesi de dünyaya egemen olmalarıyla alakalı mı? Hiç şüphesiz. Yani ben şu anda mesela bu tür kitapları yayınlayan e, şeylerin, e, yayın evlerinin Çin'den yaptıkları bu tercümeler için e, çeşitli Çin vakıfı, birçok. Özel bir fikrim yok. Benzerlerine e, dayanarak örnek vereceğim, söylüyorum. Çeşitli Çin kurumlarından, vakıflarından vesaire sponsorluk aldıklarını düşünüyorum. Yani büyük ihtimalle böyledir. Çünkü bizde de mesela birçok ünlü yayın evinin e, Fransızcadan, İngilizceden yaptıkları çevrelere bakarsanız teşekkürler vardır. Daha ikinci üçüncü sayfasında. Bu eserin çevrilmesinde katkılarından dolayı Fransız Kültür Merkezi'ne teşekkür ederiz. Bu ne demektir? Yani o kitabın çevrilmesi için mesela <gülüyor> 3 bin euro lazım. Şimdi 3 bin euro Avrupalılar için önemli bir <gülüyor> para değil ama bizdeki bir yayın evi için 30 bin lira demektir. 30 bin lirada zaten kağıdı peşin alıyor kitabı 6 ay vadeyle satıyor. Yani yayın evleri Türkiye'de hakikaten birkaç yayın evi dışında, bu bankaların filan yayın dışında hemen hemen. Büyük bir idealizm işidir. Yani kağıdı peşin alıyorsun. Tercümeye para ödüyorsun. Onun tehlifine para ödüyorsun. E çalıştığın insanlara para ödüyorsun. Bunların evinde peşin ödüyorsun. Sonra kitabı veriyorsun. 6 ay vade yapıyorsun. O şeylerin de en az üçte biri batak oluyor. <gülüyor> yani böyle bir şey kitapçılık Türkiye'de. Kolay bir şey değil yani. Onun için ben bu tür daha sistematik çalışmalarda dış desteğin olduğunu, bunun da çok makul olduğunu, normal olduğunu yani bu o yardımı, o katkıyı yapan ülke açısından Tam senin kastettiğin tarzda kendi egemenlik alanını genişletmek, küreselleştirmek. Ama bizim açımızdan da kültürlenmek demek. Yani biz de o sayede Çin romanını, Çin düşüncesini daha iyi anlıyoruz. Fransız düşüncesini daha iyi anlıyoruz. Çünkü kendimize yetemeyiz. Yani bütün yeni medeni çiçeklenmeler arkadaşlar, öbür medeniyetlerden kısmen aşı, kısmen... Yararlanma, kullanma bu şekilde olur. Yani böyle sadece kendi yağıyla kavrularak biz dinle medeniyeti karış, karıştırdığımız için çok böyle gardımızı aldırıyoruz, tepkiliyiz yani gavur düşüncesine hiç açılmayacaksın. Böyle bir şey olmaz. Yani dini, onun ahkamını muhafaza edeceksin ama medeniyet bunun yaşanmış şeydir. Açılımlarıdır, edebiyatıdır, diğer kısımlarıdır. Bunun evrensel yönü vardır. Her medeni açılımdan faydalanman lazım. Yani şu anda Çin'i romanlarını okumadan Çin insanını, Çin'in yeni yönelişlerini anlamamız mümkün değil yani. Evet. Hocam merhaba. Merhaba. Ben Damla Dursun. Evet Damla abla buyur. Ee, hocam ben ilk defa katılıyorum. O yüzden şu an, şu an gözlemciyim. Bir dahaki Zoom toplantımızda katılımcı olayım inşallah. Tamam abi, inşallah. Kozmopolis romanını şimdiden okumaya başlıyorsun o zaman. Tamamdır hocam. Ne, ne, ne işle meşgulsün Damla? Ee, ben çevirmenim aynı zamanda editörlük yapıyorum. O ne güzel. Evet. Güzel. Teşekkürler. Estağfurullah. Peki senden yeni çevreler de bekleyeceğiz bakalım bizim konumuzla ilgili. Olur. Yardımcı olur mu inşallah? Evet, inşallah? İnşallah. Peki. Hocam ben bir soru daha sorabilir miyim? Kadir sorabilirsin. Hem tünel bağlamında hem de aklıma geldi şu an siz konuşurken. Tünelde Lloyd Avrupa Amerika'nın Banliyosu olacak demişti. Şu anda da Çin'den Avrupa'ya veya Avrupa'dan Çin'e bizim e, aracı e, ettiğimiz şekilde trenler gidiyor, e, geliyor. Yani. E, bu bakımdan Çin de Avrupa'yı ve bizi bu duruma e, düşürmek ya da e, bu böyle bir hale getirmek gibi bir düşüncesi olabilir mi acaba? Hiç şüphesiz Çin e, hegemonyasını e, uzun vadeye yaydığını hissettirdi. Hiç sesini çıkarmadan Son 20 yılda Afrika'nın hemen hemen bütün şehirleri, bütün büyük limanlarını, maden ocaklarını tabi caizse kapattı. Ama tamamen demokratik, liberal bir ilişkiler çerçevesi içerisinde. Yani gidiyor diyelim ki işte Nijerya'da şöyle bir maden mi var? Çalıştıramıyorlar, işletemiyorlar, kaynak yok. Onlara 2-3 milyar dolar bir kere hibe veriyor. 5-10 milyar dolar da o madenleri işletmek için kaynak ayırıyor. Ama oradan çıkacak madeni 20 yıl, 25 yıl bir kısmını üzerinde anlaşılmış bir fiyattan <gülüyor> diyelim ilk 5 yıl için <gülüyor> 6. yıldan itibaren de sonraki 20 yıl piyasa fiyatı üzerinden ama rüçhan hakkı Çin'e ait olmak üzere yani öncelikli satın alma hakkı Çin'in olmak üzere anlaşma yapıyor. Bunun modeli ne? Bunun modeli Japonya'dır. 1950'lerden hemen hemen 90'lara kadar Japonya bunu yaptı dünyanın her yerinde. Onun modelini e, Almanya, İngiltere, Fransa bunların bir kısmı Doğrudan sömürgeleştirmişse zaten özel anlaşma yapmasına gerek yok adamın sömürgesi. Sömürgeleştirmediklerinde de Product Development Projects adı da bu. Farklı dönemlerde farklı isimler uydurabilirler. Tamamen sebepsiz şartlarında. Ha bunu yapan ülkenin lehine olan bir şey yani tamam sömürülüyor ama iş obası bir şeyler kazanıyor yani obadan orada duracak işe temyicek çünkü. Öbür Avrupalı sömürgeci çünkü çöreklenmiş, bir yere kadar sömürmüş kullanamadığını da kapalı tutmuş. Bu yeni sömürgeci, yeni sömürgeci adayı hiç olmazsa onları işletmesine bir imkan tanıyor. İşimiz zor yani. Ama zor olduğu için de düşünmeyi teşvik ediyor, okumayı teşvik ediyor, edebi <gülüyor> tartışmaları daha böyle... Karmaşık ve e, çetrefil hale getiriyor. Bunlar da bizim için e, kaçırılmaz fırsatlar yani. yani. Bugün mesela Norveç'te yaşasaydık, çok tatlı bir Kanada'da yaşasaydık, biraz soğuk olurdu ama <gülüyor> zevkli bir hayatımız olurdu. Zevkten, yani sorunsuz, zevkli demeyeyim, sorunsuz bir hayatımız olurdu. Çok fazla kendimizi zorlamazdık. Sadece bir kariyer şeyi olurdu yani. İster şirketlerde, ister üniversitelerde o şeyin getirdiği basamağın getirdiği bir standart atılım içinde olur. Ama bugün Türkiye'de yaşamak, Mısır'da yaşamak, İran'da yaşamak, Nijerya'da yaşamak bence daha hani challenging bir şey. Daha böyle meydan okuyucu. Bizim daha fazla çaba göstermemize, daha büyük bir heyecanla işe sarılmamıza imkan verici bir şey. Hocam ben Çin'de olsam bir Çinli bakış açısıyla Dünya nüfusunun dörtte birini kaplıyorum. Dünya kaynaklarında dörtte birinin sahibi olmak istedim. Edebiyatta da kaynaklarda yani onların bakış açısı aslında çok da doğal yani. Madem dünyanın dörtte birini izliyorlar, her alanda artık buna sömürge mi deriz, yayılımcılık deriz. Şimdi tabii sıkıntı şurada Çin'le ilgili. Yani Çin acaba bu yeni dönemde bütün bunları yaparken Mesela Amerikalılar bir felsefe geliştiremediler. Biraz müzik, biraz edebiyat ama <gülüyor> Avrupa felsefesiyle mukayese edilebilecek. İşte pragmatizm diye bir şey. Ama tutmadı. Yani Amerika'da bile Heidegger gibi, Nietzsche gibi Alman filozoflar bugün bile revaçtalar. Yani Amerika bile bu işi kıvıramadı. Şimdi Çin insanlığa ne sunacak? Düşünsel olarak, edebi olarak sunacağı şey 200 yıldır kapitalist dünyanın zaten sunmakta olduğu şeyin taklitleri mi olacak? Tıpkı ürünlerde yaptığı gibi. Yoksa kendi özgün diyelim ki şu anda Çin hala iPhone yapıyor. Yani Amerikalı iPhone yapıyor, o da iPhone yapıyor. Yani diyelim ki Çin iPhone'una geçtiği zaman Aynı zamanda bize farklı bir Çin felsefesi kadim kaynaklarına dönerek farklı bir Çin şiiri, Çin romanı yani batıdakine benzemeyen bu a bu Çin'lidir diyebileceğimiz bu olacak mı? Çok zayıf bir ihtimal. Çok zayıf bir ihtimal. Birincisi okuduklarımdan öyle bir şeyse bir orijinallik falan sezmiyorum. İkincisi de bir anı 10 yıl kadar önceydi. <gülüyor> <gülüyor> Profesör Du Weiming, Tu yazılışı T-U Weyming Weiming, -E W-E-I-M-I-N-G Bu Du Weiming 1960'larda Mao şeyinden kaçıp Amerika'ya gidiyor, Harvard'da profesör. Yaşayan en büyük konfüçyen bilgin, yani hem bu işin hocası, çok önemli kitapları var, hem de bu işin tırnak içinde mümini, yani bunun dünya için iyi olabileceğini, buradan bir erdemli siyaset çıkarılabileceğini, buradan bir ahlak felsefesi çıkarılabileceğini, insanlığın da buna muhtaç olduğunu düşünüyor. Biz bu adamı 2006 yılında Bilim Sanat Fakültesi'ndeki Medeniyetler ve Dünya Düzenleri sempozyumuna çağırmıştık. O da mesela çok ilginçti. Biz o sempozyumu önce dedi ki ulusal yapalım. Yani biz medeniyetler, dünya düzenleri bu konuda ne düşünüyoruz filan. Sonra bazı arkadaşlar dediler ki ya çok böyle ulusal bir şey yap yapmayalım işte ise Mesela on kişi çağıralım dışarıdan. Bunların beş tanesi bile gelse işte ise uluslararası bir görünüm kazanmış oluruz. Bir arkadaş da dedi ki ya beş kişinin gelmesi için elli kişiye en az mektup yazmamız lazım. Gelmezler ki. Türkiye 90'ların şeyinden o kötü imajından yeni yeni kurtuluyor. Gelmezler dedik. Gelir gelmez neyse elli kişi tespit ettik. 50 tane dünya çapında profesör. Bunun, Bunlar aslında <gülüyor> two de var. Yani her alanda diyelim ki siyaset felsefesi, sosyoloji, tarih, tarih felsefesi böyle aklınıza ne geliyorsa 50 kişiye <gülüyor> mektup yazdık. Yazmaz olaydık Damla abla. ne oldu biliyor musun? 48 tane evet geldi. 48 kişi evet geliyoruz. <gülüyor> Tabii ateş bacayı sardı. Ulan, nasıl finanse edeceğiz bunların yol paraları şeyleri filan. Hatta yani kotardık o işi. Bu da o gelenlerden de e, mesela çok etkilenmişti bu duimik. Birim Sanat Vakfı'nda adam konuşma yapıyor. Aynı anda 8 salonda şeyler yapılıyor. Ve akşamın son dersinde bile bizim o yukarıdaki 300 kişilik seminer salonu top dolu. Akşam yemekteyiz dedi ki benim başım döndü dedi. Biz dedi dünyanın her yerinde şeylere gideriz. Bu tür top şeyle gideriz. Yani <gülüyor> 10 tane konuşmacı olur genelde, 5 tane seyirci olur. <gülüyor> yani burada işte 40-50 konuşmacı ayrı ayrı salonlarda ve toplamının 10 misli 20 misli insan var ve bırakıp gitmiyorlar. Benim şeyim Türkiye umudum çok arttı. Hatta o sırada oturumlardan birinin şeyi şuydu. Onun da dinleyici olarak katındı. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği işte Osmanlı, İslam vesaire böyle ve şeyde de. Avrupa Birliği'yle ilgili tartışmalar vardı siyasette. İşte bilmem yeni şeyler, BAP'lar mı deniyordu, açılacak mı fasıllar. Yeni fasıllar açılacak mı filan. Bu tartışmalar gündemdeydi. Dedi ki ben buraya gelirken mesela biri bana sorsaydı Türkiye Avrupa Birliği'ne girebilir mi? yani önümüzdeki 50 yıl içinde mümkün değil. Derdim o anki şeyimle, bilgim ve tahminimle. Şimdi bu olayı gördükten sonra şöyle düşünüyorum. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde Avrupalılar Türkiye'nin kapısını çalıp girebilir miyiz derler. Artık Türklerin insafına kalmış yani. Ya ağırlar ya almazlar. farkındayım dedi ama bu heyecan bu ülkeyi bir yerlere götürür. Aynı adam 5 yıl kadar sonra tekrar geldi. Bir konferans verdi. Ben kendisine şunu sordum. Dedim ki Çin aydınlarından, akademisyenlerinden umut var mı? Yani bu Çin açılımına, bu büyük ekonomik gelişmeye uygun bir edebi, fikri, felsefi meşrulaştırma çerçevesi oluşturulabilecek mi? Yeni bir şey söyleyebilecek mi bu şey? Ben sizi tanıyorum dedim. Yani size kalsa sadece siz konuşacaksanız olur. Ama siz Çin'i ne kadar temsil ediyorsunuz? Adamın neredeyse gözleri doldu. Ee, hiç temsil etmiyorum dedim. Bak sana bir örnek vereyim Mustafa dedi. Ee, biz dedi Hintlilerle bir workshop yaptık. Hemen yakın ayları. o 2010 2011 falan da bu konuşmanın geçtiği e, dönem. E, birkaç ay önce dedi. 20 Hintli akademisyen, 20 de Çinli akademisyen. Onlara yani yeni bir kalkınma e, hamlesini dünyaya nasıl sunacağız tarzında Sorular sorduk. Bu bağlamda Çin'in ve Hindistan'ın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani Çin nereye gidiyor? Hindistan nereye gidiyor? Bunu tartışacaklar. Ee, hepsi akademisyen ama çeşitli dallardan. Beni üzen şu oldu. Hiçbir Çinli akademisyen 1949 öncesine yani Mao'nun niktara geldiği 1900, yani modern Çin'in oluştuğu diyelim 1949 öncesine atıfta bulunmadı. Öyle bir yetişmişler ki dedi hiçbiri Çin tarihine bir atıfta bulunmadı. Şu anda herkes Hindi Çin'in çok gerisinde kabul ediyor. Bunlar maddi çerçevelerdir. O açıdan haklı da olabilirler. Ama bence Hindistan'ın geleceği içinden daha parlak sizin sorunuz bağlamında dedi. Çünkü Hintli düşünlerin en az yarısı eski Hint geleneklerine, bir kısmı şeydeki bu Ekber Şah vesaire hani Türk yönetim dönemine, bir kısmı çok daha eski Hindu vesaire geleneklere atıfta bulundu. Bu atıflar çok önemli dedi. Yani tabii ki geleceğe doğru yaşıyoruz. Yeni şeyler ortaya çıkarmamız lazım ama boşlukta mıyız? Eğer boşluktaysak o zaman önümüzdeki modelin kötü taklitçileri olacağız demektir. Yeni bir şey ortaya koyma imkanımız olmayacak demektir. Yani ben edebiyatın da bu alanda, bu, bu bağlamda çok önemli bir hayati derecede önemli bir işlevi olduğunu düşünüyorum. Onun için yani böyle meraklı olanlara gidin Çin romanı, Japon romanı okuyun. Çin romanları daha dinamiktir. Japon romanları daha melankoliktir. Genel olarak söyleniyor. İntiharlar, şunlar, bunlar. Niye? Çünkü kapitalizmi 100 yıl önce gerçekleştirdiler. Şimdi ileri kapitalizmin sıkıntılarını yaşıyorlar. Roman da onu yansıtıyor. Sen bir Japon olarak durup, oturup bir Türk'ün romanını yazar gibi, bir Çinli'nin romanını yazar gibi yazamazsın ya. Yani. Neredeyse o, o durumu romanını yazarsın. Evet. Japonya dünyada öğrenci e, intiharlarının en yüksek olduğu ülkeymiş hocam. Gerçi istatistiklere bu yansımıyor diyorlar da. Japonya seyahatimizde e, Japon e, birisinden <gülüyor> duymuştum. E, yani eğitim sistemleri falan korkunç, zorlayıcı diyorlar. Zaten dilleri e, çok zor. Dolayısıyla ciddi manada intihar eden öğrenci varmış. Ben şimdi siz tabii yorumlar... tabi tabii anlamla ilgili bir şey. Yani hem zorlama var hem de anlamsızlık. Doğru. Yani, yani din e, ve ben anlam. Bir yere Bir yani. boşluk var evet. evet. Özellikle genç nesilde zaten bunu çok sokakta hemen hissediyorsunuz yani. Şimdi tabii tünel romanıyla alakalı birçok şey söylenebilir. Genelde biz böyle yorum yaptığımız zaman, bilmiyorum, gayri ihtiyari eleştirme, eleştirecek bir şeyler, bir takım tespitler yapma şeklinde algılıyoruz. Yani gerçi eleştirilecek de çok şey var arkadaşlar yazılarında da belirt, belirtmişler, eleştirilebilir. Ama ben en azından kendi adıma eleştirebilecek e, yetkinlik ve e, diyelim roman e, kültürüne çok sahip olduğumu iddia edemem. Daha yeni yeni e, işte romanlar okuyoruz sizin sayenizde biraz da. E, ya burada bizim aslında ders çıkarabileceğimiz örnek alabileceğimiz de birçok e, konu olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi işte 1900 yılların başındaki olay bahsediliyor. Bir büyük projeden, dünya projesinden bahsediliyor. İşte Amerika ile İngiltere'yi denizin altından ki öyle noktalarda işte denizin altından altı bin metre derinlere kadar falan da indiğinden bahsedildiğini hatırlıyorum romanın belli yerlerinde. Bir de uzunluk da önemli yani. Uzunluk hocam beş bin, bin kilometre uzun, vardır 50 kilometre bu beş bin kilometre. Evet beş bin kilometre. Yani bugün bile aslında İmkansıza yakın bir proje. Ee, o dönem çok çok ya siz de belirttiniz zaten biraz e, romanın genel e, tarzı gereği biraz böyle e, belki çok reel hayatta çok kolay göremeyeceğimiz e, tarzda olaylar tasvir ediliyor. Ama proje olarak yani bu kadar imkansıza yakın, bu kadar büyük hem finansman anlamında hem proje yönetimi anlamında hem iki zorluk anlamında e, bu kadar büyük olan bir proje sonunda hayata geçiyor. Romanın sonunda biz onu en azından görüyoruz. Şimdi mesela 26 yıl da hayata geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 25-26 yılda işte 15 sene hedefleniyor, 14 sene hedefleniyor. 25 yılda hayata geçiyor. Yani 25 yılda bile aslında çok az. Bugün diyelim e, bir 50 kilometrelik bir e, tüneli... 3, 5 sene diyelim en iyi ihtimalle hayata geçirebiliriz bugünkü teknolojiyle. Bunun 100 katının 25 senede hayata geçtiğini biz görüyoruz. Evet. Ee, tabii bir takım ölümler, can kayıpları, çalışma şartlarının kötülüğü vesaire birçok trajediler de var romanın içerisinde. Ama ya, bu da eleştirilebilir. Eleştirilmelidir de. Ama sonuçta bugün mesela kapitalizmin bugün geldiği noktada bu tarz şeyleri göremiyoruz. Yani bunu kapitalizmin e, bir aşaması aşılmış bir dönemi olarak algılamak mümkün. Yani o dönem biraz kapitalizm vahşi kapitalizm şeklinde çalışma şartları, süreler işte çocuk işçiliği vesaire. Onlar yaşamadan, o trajediler yaşamadan, onların sonuçları yaşanmadan bugünkü noktaya gelmemiz mümkün değil. Biz genelde hep işte Avrupa'yı da Amerika'yı da birçok işte e, İslam karşıtı diyebileceğimiz e, kültürleri çok kolay eleştirebiliyoruz Eleştir eleştirelim yani çok haklı eleştirilerimiz de var işte orta çağdan bahsediyoruz Avrupa deyince işte Amerika deyince kapitalizmden kapitalizmin zararlarından falan bahsediyoruz ama sonuçta bu bizi bir yere getirmiyor yani bizim durumumuzu iyileştirmiyor. Ha izafi olarak onlar kötü ya da geçmişte kötüydü. E, demek ki biz ya yani bulun ilerlemesek bile durumumuz yani pozitif, o kadar kötü pozitif, değil. Pozitif, pozitif taraflarında görelim demeye getiriyorsun. gibi. Yani. Evet. Ama aslında yani bunlar evet, yaşanmış. Evet. Batıda, Amerika'da ve çok aç, aşılmış. Ya ama biz bunları demek orada, yaşamadan başamayacağız. Sana, sana katılmadığım bir nokta var. Orada aşılmış ama onların yani kapitalist sistemin problemi devam ediyor. Kapitalist sistemin problemi yani çocuk çalıştırma, ucuza çalıştırma, ölümler vesaire eskiden kapitalist sistemin merkezinde oluyordu. Şimdi artık merkezde olmuyor çünkü o işleri artık bize yaptırıyorlar. Vietnamlı'ya, Bengali'ye, yakın zamana kadar Çinli'ye yaptırıyorlardı. Mısırlı'ya yani ücretlere bak. Yani e, Mısır'da hala 100 dolar civarında aylık e, maliyet. Bengal'de işte 60 dolar, 70 dolar. Çin'de 30 da mesela 90'lı yıllarda o taraflara doğru gittiğimizde. Ama işte orada da hocam az önce sizin bahsettiğiniz e, noktaya geliyoruz. Yani ben aşılmış derken batıda aşılmış demek istemiştim. Şimdi e, bu diğer e, doğu toplumlarında da e, aşılacak. Biz de demek ki onların yüz sene önceki tecrübelerini bir anlamda yaşıyoruz. Yani bunun bir mecburiyeti yok. Diyelim ki bizim yeraltı, yer üstü kaynaklarımızı bir şekilde sömürmüşler. Hala da sömürüyorlar. Ama istiyorsan yapmayabilirsin. Adam geliyor senin madenine para veriyor. E belki çocuk işçi de çalıştırıyor. Ya da sen çalıştırıyorsun belli bir noktaya kadar. Ama çalıştırmaya da bilirsin. Ya bu tabii çok böyle derinlemesine ben bu, bu anlamda tahlil yapmak için e, söylemedim ama şuraya geleceğim. Biz <gülüyor> yani e, bu süreçlerden illa geçmek zorunda mıyız diyelim bizim kendi kafamızdaki ideal e, sisteme e, ulaşmak için diyebiliriz. Yani zor, zor biraz bir, ucuz eleştiriyoruz zor, gibi geliyor. Zor zor bir şey. Ben senden sadece şu ders alıyorum anlattıklarından. Yani böyle ucuz eleştiriyle yetinmememiz lazım. Yani kesinlikle. kötü güzel ama bu tek başına yeterli bir şey değil. Bizim iki misli fazla kafayı saksıyı çalıştırmamız lazım. Bir tanesi ne olursa olsun mevcut şartlar içerisinde ezilmemek ya. Yani eziliyoruz çünkü. İkincisi ama böyle insanları ezen bir sisteminde ötesine nasıl gidebiliriz? Ötesine nasıl geçebiliriz? Yani öyle bir cemiyet haline gelmeliyiz ki bir kısmımız, mühendislerimizle, girişimcilerimizle mevcut sisteme direnmek için, finansçılarımız, mevcut sistemin kuralları çerçevesinde çünkü yani sistem Hani durdurun, dünyaya inecek var diyecek halimiz yok. Yani biz de borsamızla, şirketlerimizle, diğer imkanlarımızla mevcut yapı içerisinde oyunculardan biri halindeyiz. Ve e, kaybetmemeye çalışıyoruz. Bunu şurada durduralım deme lüksümüz yok. Bu devam edecek. Ama bu arada öyle bir sürekli eşitsizlik, adaletsizlik zulüm, sömürü üreten bir sistem. Merhametsizlik üreten bir sistem. Bu şekilde sürüp gidemez bir gitmemeli iki. Peki ne olabilir? Ne ne yapabiliriz? İşte bunun felsefesini yapan insanlarımızın olması, bunun şiirini yazanlarımızın olması, bunun romanını yazanlarımızın olması lazım. Kuru koruya işte kapitalist sömürücüler, dünyayı sömürüyorlar. Ya Bunu çocuklar da söyler yani. Bunu incelikli şekilde yapabilmek lazım. O açıdan haklısın yani. Sadece böyle basit bir eleştiriyle, kaba bir eleştiriyle yetimlemiz bize hiçbir şey kazandırmaz. Ee, Mustafa abi ben bir şey sorabilir miyim Doğan Güreş? Sorabilirsin Güreş. Ee, acaba robot romanı o, ne zaman yazılacak. Doğan, Doğan senin adını okuyamıyorum ama sevindim seni sesini duyduğuma. Robot romanı mı? Evet. Ne zaman robotlarla ilgili bir roman okuyabileceğiz? Yani bilim kurgu dışında. Yani bilim kurgu şekli. O da bir iş de. Yani artık gündümüze girdi robotlar. Bu tür bir robot e, romanı yazıldı mı? Robotla insan içerikli filmleri seyrediyoruz da. Yani. Yani Asimov'un Ay Robot Ben Robot diye bir şeyini hatırlıyorum. Benim maksimum zaten yavaş yavaş oraya doğru gitmek. Kafamdaki şeyleri söyleyeyim size. <gülüyor> Bundan sonraki roman zaten belli. Ee, Hı -hı. Kozmopolis. O bugünkü finans sistemiyle alakalı. Sonra yavaş yavaş aslında senin işaret ettiğin yere doğru gidelim. Kafamdan geçen ilk kitap şeydi. Mülksüzler. Ursula e, Le Guin. E, Mülksüzler. Evet. İki gezegen, işte biri kapitalist bir gezegen, öbürü sosyalist bir gezegen falan. Böyle ha. bir kurgu dünyası. İkincisi de Asimov'dan, işte o vakıf dizisi ya da belki Ben Robot. Ben Robot'u okumadım daha, onun için hemen şey yapamıyorum. Tabii onu hemen kesinleştirmeyelim, sizden gelecek teklifleri de alalım. Yani ben de bu vesileyle o tür romanları okuyup beraberce tartışalım istiyoruz. Evet. Sorun e, bir güzel de... makbule geçti yani evet, Önerdiğim şey, Roman var mı Doğan sen Mutlaka kafanda bir şey vardır yani Bunu Beni denemek için soruyorsun zaten Yok yok estağfurullah ne, ne, ne, Bakalım ne, ne, bu hocam ne, ne? anlıyor bu işlerden <gülüyor> Vallahi <gülüyor> anlamıyorum Yani belki yüze yakın O türde kitap aldım Mesela bu şeyin romanları <gülüyor> Di Philip Dick D-I-C-K çok enteresan şeyleri var. Yani belki bir düzineden fazla romanını aldım ama daha okuyamadım yani. Klasiklerden Bir okuyamadım. de az önce hani bu, burayı bir incelikli eleştirelim dediğiniz bir laf var ya <gülüyor> sanki Yunus e, Emre birazcık yapmış gibi vakti zamanında e, ha, Erenlerin Yunus'a hadi bakalım ne demiş? Erenlerin yolları inceden inceymiş. Süleyman'a yol kesen şu bir karıncaymış demiş mesela Hazret. Vay. Yani evet. bu tam bu şeyin Tünel Romanının bir şekilde aç yani karınca aç gözlülük temsili temsiliydi. Yani bir çalışkanlık değil evet. de Hazır. Yunus'un şöyle bir şiiri de var ama dinlemeden anladık anlamadan eyledik. tam böyle olmayabilir ama. Gerçek erin yokluktur bu yolda sermayesi. Hadi düşün evet. bakalım bunun üzerine. <gülüyor> öyle, öyle, orası öyle. O zaman şöyle diyelim geldiğimiz bu noktada. Yani e, Kozmopolis sonrasında biraz bu bilim kurgu tarzı e, öte dünyaları da işin içine katan e, ama ekonomik yönü olan, ekonomik sistem tartışması içeren Hı -hı. Romanlar üzerinde e, düşünelim, e, öneriniz olursa bunları e, Nurbin'e satıya bildirim. Üzerinde düşünelim, inceleyelim ve bir sonraki toplantıda kararımızı vermiş oluruz. Evet, bugünle ilgili başka görüş serdetmek isteyen, soru sormak isteyen var mı? Hocam selamünaleyküm, ben e, e, eğer müsaitseniz bir şey soracak. Evet, Buyur Zeynep. Nasılsınız hocam? bir işkün olsun hamdolsun bugünüme elhamlacağım korkumuzdan hocam, korkumuzdan evden çıkmadık Zeynep <gülüyoruz> biz de hocam biz de aynı Allah <gülüyoruz> sağlık versin hocam ee, benim küçük iki tane sorum olacaktı ee, birincisi bunca büyük hesapların yapıldığı bir e, projenin hatta büyük patlamalara rağmen konsorsiyumun e, hani bölünmemesi parçalanmaması batmaması fakat hesaplı hesapsız bir ölümün ee, Wolf'un ölümünün konsorsiyumu e, yani çığ gibi e, tabircayız hani batırması ve küresel bir dar boğaza bir krize düşürmesi acaba burada e, yani hesaplanamayanların nasıl bir rolü var ben birincisi bunu merak ediyorum İkincisi, acaba burada küresel bir projenin ve entegre finans e, yapılarının eleştirisi de olabilir mi yani bu kadar e, küresel bir proje olmasaydı Dünya bu darboğaza girecek miydi? Çünkü sanki e, kitapta hatırladığım kadarıyla hocam biraz e, uzun vakit oldu okuyalım ama hatırladığım kadarıyla dağdaki çobanın bile bu e, krizden etkilendiği ve işlerinin durduğu yönünde bir eleştiri vardı. Hani burada acaba küreselleşmenin de bir e, dezavantajı... Ö, ön, bir ön tarihi gibi yani birçok bir yani söylediklerine hepsine katılıyorum. Bir kere giderek ekonomi finansallaşıyor. Finansal destek olmadan hiçbir şey yapılamıyor. Ama orada da bir tekerleşme var. Yani başlaması bile, diyelim ki Lloyd gibi birisi hadi demese, ben şu kadar aldım demese başlamayacak yani. Herkes birbirine bakarak giriyor. Şeyi okuyun bulabilen Zola'nın para romanını. Orada da böyle bir şey kuruluyor, banka kuruluyor. İşte katolik bir banka. Onun hisselerinin satış serüveni buna benziyor. Mesela hissede satılacak mı satılmayacak mı? Herkes şeye bakıyor. Kilit insanlar kimler? Diyelim ki piyasada en kilit e, alıcılardan biri Selman. Şimdi insanlar şu şey yapmıyor ya bu hisseyi alsam kar mı ederim, zarar mı ederim diye sormuyor. Selman alıyor mu almıyor mu? Bir bakın çocuklar be Selman alıyorsa hadi biz de alıyoruz. Onu bir işaret olarak görüyorlar. Bu şu demek yani <gülüyor> finansallaşmaya başlamış finansallıkta belli bir mesafe kat etmiş kapitalizmde bile ee, tekel noktaları var o noktalar e, aktörlerin davranışlarını birinci derecede etkiliyor mesela Keynes bunun teorisini yaptı sonra yani Keynes dedi ki şu ya da bu hissenin satın alınması artık o şirketin performansı ile ilgili bir şey değildir ee, borsada oynayanların psikolojilerinin ortalamasına oynuyor herkes. Yani bu sefer de dedim ki Halim Bey'in şirketi var. Hisseleri Halim'in şirketinin hisseleri alınıyor mu? Yani yerlerde alınıyorsa biz de alıyoruz. Şirket kazandırır mı, kazandırmıyor mu? Onlar ikinci, üçüncü meseleler. Herkes alıyorsa ben almayınca kendimi ahmak hissediyor. İşte buna yönelik şeyler vardı. Mesela bu Michael Lewis. Hiç okuyan var mı aranızda? Bunun filmleri de var. Büyük açık. Okuduk hocam. Big, big Short. Yalancının Hızlı. Pokeri. Hızlı çocuklar. Hızlı çocuklar. Bir de Boomerang. Şimdi mesela biz şeyi e, yani Kozmopolis'ten sonra o tür öbür türde romanlara geçelim diyoruz ama bir ay sonra geçelim demek istemiyorum. Yani Kozmopolis'i okumamız belki iki üç ayımızı alabilir. Kozmopolis üzerinden bir takım başka şeyler mesela e, diyelim ki Clem Chambers'ın iki tane romanını aldım. Biri borsa, biri de şirket. Bunlar da yine bu konuştuğumuz şeylerle ilgili. Bunlar... Yarı roman sayılabilecek şeyler. Yani hepsi piyasayı çok iyi bilen tipler. Edebiyat güçleri diyelim ki şey kadar, Kellerman kadar, her Hele, -E, Don Delillo kadar değil. Ama piyasayı biliyorlar. Dolayısıyla bu, bunlardaki edebi dozun azlığına katlanacağız. Ee, öğreneceğimiz şeyler var. Bu arada da diyelim ki bu siyah kuğu gibi bu başkanın tavsiyesiydi. E, bu gibi şeyler de sistemi anlamamız açısından önemli. Çünkü bunun mesela alt başlığı şu olasılıksız görünenin etkisi. Yani muhtemel e, görünmeyenin gay, gayri muhtemel görünenin etkisi. Ne demek? Bak çok gizemli bir laf. Ama dikkat edin psikolojik bir şey. Yani artık Piyasalar insan psikolojisinin, o psikolojiyi çok etkileyen sözün etkisi altında. Yani edebileşmiş, yani romanlaşmış durumda. Yani kapitalist sistem finansallaştığı ölçüde bir romana dönmüştür arkadaşlar. Romansız anlayamayız. Yani en iyi romanlar üzerinden şeyin sistemin işleyiş felsefesini kavrayabiliriz. Sonuçta birkaç ayımızı bence bu Kozmopolis ve sonrasındaki kitaplara verelim diyorum. Ben bunların isimlerini paylaşacağım arkadaşlarla. Tekrar grupla paylaşırlar. Evet var mı başka sorusu yorumu olan? Hocam e, böyle cevval bir grup bulmuşken bence biraz yüklenelim. E, Haziran ayına kadar 6 evet. ayımız kaldı. Evet. E, dolayısıyla eğer yazın bir ara vereceksek, e, sonra et, sezonla beraber tekrar başlayabiliriz. Altı ayımız var. E, yani tünel kitabı da roman okuduğumuz aslında hızlı okunuyor. E, ekip de bayağı bir tecrübeyi gösterdi yazdıklarını paylaştı. E, dolayısıyla ben hani siz de sizde öyle takdir ederseniz iki 2 ay, üç ayda işleyebiliriz ama bence ne kadar fazla kitap okuyabilirsek roman, sizin yönlendirmenizle o kadar verimli olur diye düşünüyorum. Kınası yani. işte yani birer önce netice alacak yani. Ama ben 6 ayı anlamadım yani biz 6 ay için mi bir araya geldik ya? Değmez 6 ay içinse yani. 6 sene demek istedi hocam, dili sürçtü bence. Seninle. Ben 60 yıldan aşağı kabul <gülüyor> <gülüyor> ettim. Biz kısası NBA'yı epeyce uzun ıı, devam etmiştik. Yaz yani tatili kastetti. Ben sizden 60 yıl sözü alırsam, Birinci, Azrail'den e gelecek olursa derim ki ya benim... <gülüyor> yapacak işlerimiz var B.B. sözüm var. 60 yıllık kontratım var. Eyvallah. Dolayısıyla şurada 65-60 125 yaşına kadar millet vereceksin yani. Bir kredim olsun yani. Evet peki. Tamam sözü almış olduk. Aramızda bu arada Süleyman abi var. Süleyman Gündüz ona da ee, evet, evet bir... hoş geldin Süleyman. Nerede Süleyman? Göremiyorum. Evet Süleyman abi. Bu sabah bir selam de. ediyorum efendim. Sevgili aleyküm hocam. Selam, aleyküm selam. <gülüyor> Hürmet ediyorum, saygılar sunuyorum. Saygı bizden ama Süleyman sen bizi sen bizi Bosna'ya götür. Bence bu toplantılardan birini Bosna'nın güzel bir şehrinde yapalım yani. Yapalım. A gidip aşılarımızı olalım ondan sonra. <gülüyor> İnşallah. Şimdi değil tabii yani biraz bir şey geçsin. Ama senden bir Bosna sözü alalım yani. Tamam. Ben Halif de varım hocam. burada şey Hüseyin burada, e, Salman burada. Söz evet, abi ben söz. Burada tamam. se se Seyit Ali Demirer var. Zaten. Var. Profesyonel. Abi hiç kimse oraya gitmiyor bir haçta. Tamam bir gidelim. Ben gitmedim mesela. Abi bir haçacağız imelik akla gidelim abi. Tamam. Harikadır. Hocam Kudüs'e gidelim. Allah'a. İnşallah. Kudüs'ü ben çok... Benim anam deyince Kudüs, Bosna. Bir dakika Mustafa sen... abi Kudüs'e gittiniz diyeyim. Kudüs'e gittim ve dönünce dedim ki Kudüs'ü görmeyen şehir gördüm demesin. Bu işte Mustafa abi ya. Evet. Ama biz biliyorsunuz sayısaldıklarımızı bu konuda çoğalttık. Mesela Semerkant için de aynı şeyi söylüyoruz. İsfahan için de aynı şeyi söylüyoruz. Yok, ben Kudüs'ü bak mesela en fazla yaklaştıracağım bizim Mardin'dir. Ama yine de Kudüs'ün başka bir şey ya. Doğru, doğru, doğru. Bizim şeyimiz, rehberimiz çok koyu bir Siyonistti Türkiye'den gitme. Bizim çocuklarla da sürekli kavga ediyorlardı. Ben de arayı bulmaya çalışıyordum falan böyle arayı bulmak için de kürtlüğüme ilşa ettim. Dedim ki ya korktum adamlarında. yani bizimkiler çünkü Siyonistler alçak ne. oğlum susun filan çocukları durduramıyorum. Ee, neyse baktım olmayacak. dedim ki ya bu Türkleri ben de dedim yumuşatamıyorum. Sen de idare et filan. Dördü siz Kürt müsünüz?" dedi. Evet dedim. Dedi bir sizin akrabayız. Yok olan dedim o kadar da değil. Nereden çıktı? <gülüyor> Hazreti İbrahim Kürt'tü dedi. E, Urfa Urfalıydı dedi. E başka başka peygamber var mı dedim Kürtlerden lan bilelim dedim. Ne gezer dedi. Allah size bir peygamber verdi onu da ateşe atma. Atmaya kalktınız. Bir <gülüyor> daha verir mi dedi. Ama onların da elleri çok temiz değil ki. <gülüyor> ya böyle esprili şeyler oldu. Yani buna rağmen Beş gün filan kaldık. Yani hiç unutamıyorum. Kudüs bambaşka bir şehir yani. Evet. Belki de biraz... Ya, da bir halim bilir biz bilir. beraber gittik. Yani. Evet evet. Beraber gittik. Gerçekten çok etkilendik yani ekip olarak. Halim, Selman, Mustafa abi sizi benim <gülüyor> götürmem gerekiyor. İnşallah, <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah. Ben izliyorum abi. Çok müstefit oluyorum. Tünel romanını henüz okuyamadım çünkü ben Cebelâbın sokağı çocuklarını okuyorum bizim gençlerle. Aa, ne güzel ne güzel. Okudunuz mu abi şeyi? Ya ben ondan onu okuyamadım ama bir iki roman okudum fakat tad alamadım çünkü İngilizce'den çevirmişler. Evet. Ben Maal onun ben onun e, Arapçasını şimdi hatırlayamayacağım Türkçeye muhte muhterem başkan diye bir romanı çevrildi. E, Önce İngilizce'den okumuştum yıllar önce. Respected Sir diye çevirmişlerdi. Ee, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bizim aslında tipik sağcı muhafazakar e, yönetici tipini çok iyi anlatıyor. Ee, yüksel, İslam dünyasının bütünü için söylüyorum. Yükselmek için her basamakta bir değerini aşağı atman lazım. Değerlerden tam arındığın zaman zirveye varırsın. Yönetmeye fazla vaktin kalmaz ölürsün. Bunun romanını yazmış yani. Devşet bir roman. Ben e, o yazıyı paylaşayım. şeyde Olur. Dergisinde yayınladım. 3-4 yıl önce. Necip Mahfuz'un romanlarında Türk'ün Necip Mahfuz'la imtihanı gibi bir şey yani. Ya Mustafa abi. Ben e, bu Cebelavi Sokağı Çocuklar biliyorsun çok tartışmalı bir romanı bunun. E, hatta Kahir şeyde, Mısır'da basılamadı, Beyrut'ta basıldı. Ee, o 88'de Nobel aldığı şeydir bu. Çünkü çok imgesel şeyleri var. Yani böyle e, şeyi e, anlattığı şeyler var. E, ben yani yalın böyle şey basit insanlardan büyük karakterler nasıl inşa edilir ve o İslam sokağının ahlaki yozlaşmasının nasıl yani böyle kademe kademe geldiğini onu romanlarında görüyorum. Bizim sokağı yazıyor abi. Kesinlikle. Ve bunu ancak bir romancı yazabilir. Yani bu bu sosyolojinin, tarihin vesaire içinden çıkabileceği bir şey değil yani. Değil değil abi değil. değil. Kesinlikle Anladım. değil abi. Yani o ben e, çok ilginç bir romandı. E, yani gençlerle onu okuyoruz. Sizin, Sizden esin alıyorum. Ha. Bazen de taklit ediyorum. Lütfen telif şeyi almayın abi. Mirim ala, mirim ala bunlar. <gülüyor> Eyvallah. Geçen TRT İstanbul Radyosu'nda zatenlerinizden bahsettim. Dedim Mustafa Özel sinekli bakkalla ilgili şöyle diyor. Hani sinekli bakkal şeyden bakkaldan böyle biraz daha modernleşmiş bir yapıya doğru evriliş falan. Onu anlattım. Ahmet Hamdi Tanpınarı falan. E, Zatenlerinizden alıntı yaparak söyledim. Eyvallah. Ben galiba şey ya hali beni şey Musa abi çağrıldım. etti bir şey. Evet yani gelenek yürüyor yani yeni gelenek. <gülüyor> Eyvallah abi yok kesinlikle bir şey söyleyeyim e, Mustafa abi felsefe ve sosyoloji gider ayak e, takip edilmesi zorlaşmadı. Şey yaptı böyle nasıl anlatabilirim bunu? anlamsızlaşmak gibi bir şey hissediyorum ondan. Yani böyle habire, sosyoloji, felsefe romanlar patinaj, daha... Patinaj, patinaj yapmaya başladılar. Aynen öyle yani, abi. Böyle, Yeni bir, bir şey oluşturum getirebilir. Doğru diyorsun. Aynen. Yeni bir şey oluşturmuyor. Roman dili çok önemli ama bizim herhalde şu anda ülkemizde en kısır dön dönemi yaşıyoruz. Çölleşmiş dönemi yaşıyoruz. Size Boğaz ile ilgili bir anı anlatayım. Anlatayım. Ee... Beş altı sene önceydi. Belki biraz daha önce olabilir. Erdem Başçı Merkez Bankası Başkanı. Onlar ayda bir defa İstanbul'a geliyorlar. Gündüz işte buradaki Merkez Bankası yöneticilerini dinliyorlar. İşte toplantılarını yapıyorlar. Bütün o üst kurulları on beş kişilik bir e, kurul bu. da her Ay bir kişiyi dinliyorlar. Diyelim ki İlber Ortaylı'yı dinliyorlar. Benden önce kişileriz mi? Mehmet dinliyorlar. Tarih olabiliyor, sosyoloji olabiliyor, siyaset olabiliyor. Ve eski bir bankacıyı dinliyorlar. Dediler ki hocam önümüzdeki ay sizi dinleyebilir miyiz? <gülüyor> Olur dedim. Bize ne anlatırsın? Konu lazım. Dedim ben size Faust'u anlatayım. Erdem Bey dedi ki ne alaka hocam dedi. Valla dedim yani geçen gün Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nı sıkıştırıyorlardı. Ee, biraz daha fazla hani euro basılsın bir nevi devalüasyon olsun gibi yani ee, ekonominin buna ihtiyacı var gibi. O da cevap olarak dedi ki ha dediğiniz gibi yapayım da fausun başına gelen benim de başıma mı gelsin? O zaman sizi dinleyelim hocam dediler. <gülüyor> Ve ben onlara kumarbaz ile Dostoyevski'nin kumarbazı ile Goethe'nin Faust'unu anlattım. Birinci hafta ay bitmedi. O hafta bitmedi. Dediler ki biz gelecek hafta yine geleceğiz. Bir toplantı bir hafta uzadı. Sizin toplantıyı da uzatalım dediler. İki hafta da yaptık. Bunun için anlatmıyorum ama. Bunu anlattık. İyice ben onlara Faust'u vesaireyi, ekonomili ilişkisini anlattım. 3-4 ay geçti. Bir gün e, Vedat Akgiray geldi. Vedat Akgiray, SPK eski başkanı. O da benim Boğaziçi'nden sınıf arkadaşım. Rahmetli Adnan Büyükdeniz. İşte ben, Vedat e, aynı dönemdeydir. Vedat'la konuşuyoruz. Şehir Üniversitesi'ne gelmiştir. Bir şekilde ...bu aslında ne oluyor falan dedi. Ya dedi Erdem Başçı vardı dün üniversitede dedi. Ya sen Erdem'i tanıyor musun dedi. Uzaktan tanırım dedi. Ya adam filozof dedi. Niye Vedat dedi. Ya dün dedi geldi Merkez Bankası para politikadan anlatacak. Adam Faust'tan bir girdi ki görecekti. <gülüyor> yani Süleyman sistem yürüyor devam ya. Yani. <gülüyor> Ha, harikasın Mustafa abi. <gülüyor> <gülüyor> harikasın. <gülüyor> ya Allah. Rabbim sizi sağlıklı kısın efendim. Bak bizim Süleyman'la dostluğumuzla anlatayım da 90 kaç yılıydı Bosna'ya ilk saldırıların başladığı? 92. 92. Bilim Sanat Vakfı'nın Vefa'daki, şey, Vefa'da diyorum, Aksaray'daki o Yusuf Paşa'daki şeyinde Bosna Dayanışma Grubu'nu kurduk. Evet. Süleyman vardı yani bir, bir sürü isimler vardı şimdi hepsi aklımda değil. Ali Bulaç'ı hatırlıyorum mesela. Cevat abi vardı Özkaya'ya. Cevat vardı Cevat Özkaya vardı. Çok güzel bir grup oldu ve biz mesela kermesler filan yaptık o zamanlar. Bir iki sene bayağı uğraşmıştık yani ve burada anahtar kişi Allah razı olsun Süleyman yani Süleyman olmasa. Estağfurullah. Bir bir, bir boşluk vardı yani. Şey kızı e, Hatice Nuri'ler Davut, Davut Davut Nuri'ler ha Davut Nuri'ler o, onu hatırlıyorum mesela yani Davut abi vardı evet, evet çok iyi insanlar vardı evet güzel Peki. Mustafa abi ilk ciddi sivil toplum kuruluşuydu o yani evet evet yani. bütün sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren bir üst, üst sivil toplum evet vardı, aynen mi? öyle aynı yani, Hiçbir yasallığı yoktu. Yani tamamen böyle kalbi bir... bir iş. Ama yani ben hatırlıyorum mesela işte bir takım şirketlerden şeyden 40 kamyon, 50 kamyon un gönderiyorduk. Ne gönderiyorduk Aynen. yani? Bayağı Doğru. Şey yapıyorduk yani. Doğru, Doğru efendim. Doğru. Süleyman da teyit etti. Artık benim böyle işlerde beceriksiz olduğumu kimse iddia edemez. Yani sadece <gülüyor> okuyup yazdığımı düşünüyorlar yani. Ya Musa abi biz biliyoruz abi. Yeni jenerasyonu anlatmak gerekiyor abi Allah ömrünüzü bereketli kılsın, Peki, sağlıklı efendim. ve esenlikli kılsın efendim. Sorunlarınızda aziz şey vakitleriniz bir... olsun efendim. Cümlemizin. Şimdi bir sonraki toplantının vaktini belirleyip varsa bir soru alalım yoksa kapatalım artık. Var mı sorusu olan? Peki. E, Ocak ayının son Evet 27 Ocak çarşamba. 27 Ocak denk geliyor hocam. 27 Ocak çarşamba diyebiliriz. Tamam, Son çarşamba. 27 Ocak çarşamba diye inşallah. Kozmopolis. Don Delillo. Ee, evet. hocam yine ödev ödev verecek tabii, misiniz? Tabii, şimdi bu arkadaşlara e, ben şöyle düşünüyorum. Dedik yani 10 tanesini seçelim. E, şimdi ben nasıl kıyacağım yani şunlar birinci şunlar ikinci. 30 kişi var. Otuzuna da belki sayıyı biraz azaltırız yani 5-6 kitap değil de üçer kitap falan göndeririz. Herkese gönderelim bir şekilde bir formül geliştirelim. Dolayısıyla yani bir değerlendirme yazıp Hüseyin dahil olmak üzere son onda katıldı ama kitapları hak etti doğrusu. Çünkü müthiş bir değerlendirme yapmış yani hırs nereye varabilir yani. 27 Ocak'ta inşallah Kozmopolis'i çalışmış olarak geliyoruz. Hocam bir katkı yapabilir miyim Osman Kadir ben? Evet Osman buyur. Ee, kusura bakmayın ben yoldaydım. seyahat Eee bir kısım koptum, bir kısım katıldım. Evet. Ee, gayet güzel geçti. Ee, i̇nşallah hocam o imzalı kitaplarınızı bana nasiplenirim diye düşünüyorum. Şimdi imzalı gönderemeyeceğiz. Kitapları okuyun sonra inşallah ileride böyle yüz yüze görüştüğümüzde getirirsiniz imzalarız yani. Şu anda olur. Zor Yok hara azle azle dediniz yani ya, e, üç kitap falan vezeyir 30. Kişilik. Onlar gö göndereceğiz ama imzasız göndereceğiz ileride inşallah imzalar. Anladım, şey anladım, anladım. Hocam bir de bir şey soracağım. Bu e, Roman Dille Emperyalizm ne zaman çıkıyor? Ya girişini uzattım biraz yeni kaynaklar buldum, beni çarpan bir kitap keşfettim. Timothy Mitchell diye bir adam Mısır'ın sömürgeleştirilmesi üzerine yazılmış. Sömürgeciliğin tamamen yazıyla irtibat, yani Müslüman dünyada yazının etkisini, karakterini dönüştürmeye dayalı bir olay olduğunu müthiş anlatıyor. Timothy Mitchell, Mısır'ın sömürgeleştirilmesi, iletişim yayınları. O kitabı okuyunca girişi farklı yazmaya karar verdim. Biraz uzadı yani ne yapayım? Böyle şeyler oluyor. Yok. Yok ben de geçen gün baya bir kitapçılar aradım. Bu kitap çıktı ya niye gelmedi falan diye de o yüzden. Yok çıkmadı. çıkmadı Herhalde Mart ayını bulur. E neyse hocam Art. İnşallah artık inşallah ar ay borsam, borcum olsun size. Yaşarsak borcumuzu öderiz inşallah. Hocam Kozmopolis değerlendirme yazılarını e, kaç bir hocam, öncesinde? Sayınlar. Hocam, hocam e, isimler. 27 dediğine göre işte 20'sinde göndersinler yazıları. 22 tamam. diyelim hatta 22 Cuma. Tamam. Size 5 gün yeterliyse değilse 22 22'nin Tamam. 22 Cuma akşamına kadar göndersinler. Çünkü böyle farklı bakıştan olunca herkes kendine göre anlıyor. İşte psikolog arkadaşımız farklı bir şey anlıyor. Tarihçi aynı bir şey anlıyor. Bankacımız farklı anlıyor. Herkesin bakış açısı yani. Peki arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sizinize sağlık hocam. mübarek olsun efendim. Her geze hayırlı akşamlar. Gayet güzel bir grup. İnşallah dağılmayı çoğalırız. Hocam nasılsınız? İyi misiniz? Bunlarca şükür olsun. Bol bol okuyup yazıyoruz. <gülüyor> Maşallah. Ay, ya bu bu roman işi kötü bir iş. Evet. Ne açtı hocam? E, bağımlılık mı yapıyor? Ya şey yani uyuşturucu. <gülüyor> Şimdi oturduğum şeyleri çalışıyorum. Bu derivatifler nasıl geliştirler Her bir enstrüman özellikle bu şeyler, mort kaçılar filan. E, fakat tabi biraz da diğer meşguliyetlerim yani bu arada hani. 4-5 yazı yazdım son bir ayda. Bir yandan da onlarla meşgulüm. Gerçi hepsi birbirini tamamlıyor ama e, tek başına yoğunlaşamıyorsun. Bir iki böyle finansçı arkadaş, birazdan konuşuruz bunları. Bir iki bu enstrümanları iyi bilen finansçı arkadaşla destek almamız lazım. E, çünkü biz bu romanları sırf roman olsun diye roman okumuş olmak için okumuyoruz ki yani bu yaşadığımız gerçekliği anlayabilmek için, anlamlı kılabilmek için e, insanlığın hatta bundan sonrası için o romandan hareketli olmasa bile o, o romanın bize sağlayacağı şeyle ferasetle diyelim zihin açıklığıyla eğer böyle bir şey verebiliyorsa romanca e, yani insanlık için daha böyle bir e, bir takım çıkış yolları yani e, ütopik bile sayırsa bir takım e, çareler. Yani ben e, uzunca bir zamandır mesela birey kavramına takmıştım. Bireyi bu kadar yüceltmemizin anlamsız bir şey olduğunu. Şimdi bu postmodern romanları okudukça yani birey uçmuş havadan. Yani individual yerine şimdi artık çok ciddi ilim adamları individual Üzerinde tartışıyorlar. Ee, Individualın ini gitmiş individual. Individual yani parçalanmış birey, bireyin alt katmanları, ee, bireyin ilkel aşamaları. Ee, birazdan roman üzerinden bunları örneklendirmeye çalışacağım. Yani dolayısıyla bu roman bizi birer ilim adamı olarak bu romanla, bu türde romanlar derin sevk etmeye. E, götürüyor. E, i̇şin tabii bir de edebi tarafı var. Ona ben fazla girmek istemiyorum. Yani mesleğim de değil. Yani Az çok roman okuduk ama bir romanın e, edebi bir çerçevede değerlendirilmesi ayrı bir meseledir. Onu edebiyat hocalarımıza e, bırakmamız lazım. Biz daha ziyade roman hayat ilişkisi bağlamında bizim ferdi hayatımızı Düşüncemizi, yani or, orada nasıl bir tip ortaya çıkmış? Ee, hem şey, Erik, hem onu öldüren kişi. Hatta Erik'in kendisi de hem genel anlamda bir katil, yani cemiyetin katili anlamında, o oyunlarıyla, şeyleriyle. Hem de kendi korumasını öldürüyor, değil mi? Ee, bile bile ölüme giderken, biri de hayat boyu kafasında onu öldürmeyi kurmuş. Ama hepsinin açmazları var. Şimdi roman bize bunları göster gösteriyor. Bunları göstererek bir yere oturuyor. Ee, bunu ne kadar başarılı anlattığı ikinci bir meseledir. Yani o da konuşulabilir. Ee, girdik mi konuya şimdi? Biz hep böyle başlıyoruz ama. <gülüyor> <gülüyor> ben Neyse ben şeyi geriye aldım. Vitesi geriye aldım. Susayım. Nasıl girin gideceksek? açacağım. Girin. Efendim? Girin girin yani iyiydi gayet güzel girdiniz hocam. Doğa zaten senin bayıldım senin şeyine analizine. Doğa hep bir sayfalık bir analiz gönderir ama cüktü oturur böyle. Ee, birazdan geleceğiz ona da. Mesela ben ilk okuduğumda enteresan bu ikinci okuyuşum kitabı. İlk okumam bundan iki buçuk sene kadar önceydi. Mesela orada 3-4 tane böyle cinsellikle ilgili sahne varmış. İnanın hiçbirini hatırlamıyorum. Kafamda çünkü daha çok bu romanın finans meselesiyle ilgili bir şeyleri izah edeceği var. Kafa oraya takmışım. Onları uyuklayarak okumuşum. Yani takmamışım. Doğanın şeyini görünce tekrar baktım. Lan adamın hayatla tek bağlantısı cinsellik üzerinde. Yani... <gülüyor> Demek evet, evet. ki bunu görmek için de başka bir göz lazımmış yani. <gülüyor> ee, bunun için böyle topluca bu tür şey, kitapları değerlendirmek önemli. O zaman madem giriyoruz ben e, biraz da e, otobiyografik olsun istiyorum. Ee, i̇lk mesleğim bankacılık olduğu için. <gülüyor> Fakat oradan girmeyeceğim. Daha çok edebi angajmanlarım çerçevesinde değerlendireceğim. Ee, beni son 10 yılda en çok fıtık eden üç roman en çok önemsediğim üç roman oldu neredeyse. Yani okurken gerçekten böyle yani kasım kasım kasılıyorum, bir an önce bitsin istiyorum. Ee, edebi bir zevk almıyorum ama çok mühim şeyler anlattığında hissediyorum. Bunların birincisi Karanlığın Yüreği'ydi, Joseph Conrad'ın. Yani duyardım ve okuduğum işte şeylerden işte kanonik bir kitaptır, şöyledir, böyledir falan. Onu okuyorsun ama hakikaten bunları şeyde anlattım, roman dille siyasetin ilgili bölümlerine bakarsanız orada anlattım. Ama sonra şunu keşfettim, hiçbir boş cümle yok. Zaten bunlar kısa metinler, yani her biri orijinali 100-150 sayfa arası metinler, üç, söyleyeceğim üç roman. E, fakat hiç boş bir cümle yok. O kadar yoğunlaşmışlar ki e, bir takım mecazlar üzerinden e, olmuşu, olabileceği, olmuş olabileceği hepsini birbiriyle irtimatlandırmaya çalışıyorlar. Birincisi o, karanlığın yüreği. Yani ruhu delirmiş, sömürgeci Avrupalının nasıl... Ee, Avrupa dışı insanların e, bir tür ilaha haline geldiğini, onların efendilerine tapındıklarını, efendilerinde de onların elindeki nesneye tapındığını, o roman çerçevesinde fil dışına tapındığını. Ee, ve tabii bir sürü başka mesele şimdi o romana girmeyelim. İkinci okuduğum, yine beni fıtık eden ve beni fıtık ettiğinde yazdığım, Roman diliyle, pardon galiba Roman Perver iki sağlam adamla ilgili 3-4 yazı var. Onlardan birinde yani fıtık olarak okuduğumu belirtmiştim. Sebebini de söyleyerek sağlam adam. Karanlığın yüreğinden yarım yüzyıl önce yazılmış. Yani Karanlığın yüreği 20. yüzyılın başları, 19'un sonu 20. yüzyılın başı. Sağlam adam Melville'in 1850'ler. Ama o da bir medeniyetin yeni insan tipini, o yeni birey tipini, bu bireyin dinin şeyinden çekim alanından çıkmasını, artık Hazreti İsa'ya kulak kesilmez oluşunu. Ama Hazreti İsa'nın yerini de bir üç kağıtçının aldığını, bin bir suratıyla şeytanın aldığını. Zaman ilerledikçe aslında o üç kağıtçının hepimiz olduğunu. Yani her modern bireyin aynı zamanda bir kağıt ustası olduğunu ve nihayet 2000 yılını anlatan, 2000'lerin başında yazılan, yani karanlığın yüreğinden 100 yıl sonra yazılan bu tartışığımız Kozmopolis romanı. O da gerçekten fıtık edici bir roman. Şimdi ikinci okuyuşunda bile böyle özel bir zevk almıyorsun fakat yani metni göstereyim size, çizmediğim yer kalmadı. Her şeyin altında, her cümlenin arkasında bir dünya var. Ee, bazı örnekler e, vereceğim tartışmamız e, sırasında. Burada da e, sistemin bir üşahada dönüştüğünü, hayatın bir üşahada dönüştüğünü, üstelik teknolojiyle bütünleştiğini ve insanın da artık yani ondan en fazla faydayı sağlayanların da iradesinin dışına taştığını, onu da yönlendirmeye başladığını, bu bilgiç öznenin aslında kendi oluşturduğu ya da kendisini en fazla kazanç sağlayan sistemin bir basit aracına dönüştüğünü, asıl öznenin işte o akan, Verirler, onları yönlendiren makinalar olduğunu. Mesela en sonda diyelim kendisini öldürecek adamla tartışırken adam ona diyor ki neyi çözemedim diyor, yeni çözemedim diyor, yeni'nin işte diyagramını çizemedim diyor, yeni'nin geleceğini öngöremedim diyor. Bütün varlığını çünkü oraya bağlamış, muazzam derecede e, boşluğa oynamış. Niye? Yeni'nin yükselmeyeceğini biliyor. Niye biliyor? Çünkü yen bile biliyor. Yani düşünün şeyi, kilitlenmeyi. Yen bile biliyor, o da biliyor ama bildiği çıkmıyor. Ee, bütün yardımcıları yani hani zararın neresinden dönersen kardır diye onu uyarmaya çalışıyorlar. Asla öyle bir kilitlenmiş ki asla geri adım atmıyor. Otantik olmaz bu diyor. Geri adım atmak otantik olmaz ee, bir kadınla e, onun serveti için evlendiği belli. Çünkü ka kadın da başka bir alemde. Bir şair, yani evlendiği insanın gözlerinin mavi olduğunu bile hatırlamıyor. Ee, neyse konumuza dönecek olursak onun şifresini kullanıp kendi batağı dışında kendisi milyarda bütün parasını kaybetmiş ve Şifresini e, çalıp bir anlamda e, giriyor. Onun 730 milyon dolarını da batırıyor. Hatta kadınla sevişirken kadın arada soruyor e, e, söylüyor e, senin paranı da batırdım diyor. O da şaire olduğu için çok fazla takmıyor aynı şeyi. Gerçi o buluşmanın da gerçek mi hayali mi olduğunu tam metinden çıkaramıyoruz. Onun bir sanrısı olabilir. Yani öyle bir zannediyor olabilir öyle bir şeyi. Ne zaman kaybettin diyor. Ne zaman kaybettiğini bile hatırlamıyor. Yani Dostoyevski'nin kumarbazından bile çok daha ileri bir sarhoşluk, bir vertigo, bir baş dönmesi içindeyiz. Bu baş dönmesi modernlikte çok bağlantılı bir kavram. Yani modern insan adeta sarhoş bir insan gibi tasvir ediliyor. Yani bu romanı ben birçok açılardan Dediğim gibi yani edebi açıdan edebiyat hocalarının çeşitli e, kriterlerle nasıl mesele yaklaştıklarını bilemiyorum ama e, tıpkı Göten'in Faust'u gibi boş hiçbir cümlesi yok. E, benim şeyim e, bu, bu girişten sonra söyleyeceğim şey e, bu, bu romanı iki üç ay daha ele alalım ama bu iki üç ayı Romandan ziyade bu roman vesilesiyle dünya finans sistemi nasıl oluştu? Nasıl işliyor? Ve bunu sadece böyle teorik çalışmalarla değil fratiğin bizzat içinde olanlar hatta bizim İslami e, bankalarda, katılım bankalarında da çeşitli enstrümanlar kullanılıyor. Çeşitli enstrümanlara cevaz veriliyor. Bir takım enstrümanlara da cevaz verilmiyor. Şimdi öyle arkadaşlar bulalım ki onu yani burada kamuya açık mı yaparız, daha kapalı mı yaparız onu bilemiyorum. Ama buna ben ihtiyaç duyuyorum. Yani bu, bu finans sistemi nasıl işliyor? Ee, bu, bu finans sistemin içindeki enstrümanlar insanlara nasıl hükmetmeye başlıyor? ya yani Ben bu romandan anladığım e en egemen gözüken, en güçlü gözüken özneler bile... Aslında sistem karşısında bir nesneye dönüşmüş gibi. Mesela o birkaç antropolog okudum. şeyin Individual'un Divizyul'a dönüşmüş olduğunu. Divizyul şöyle yani diyelim ki benim 100 sene önceki 200 sene önceki halimi düşünün. İstanbul'da yaşayan bir işte Kamiloğlu Mustafa Özer Mustafa Kamil o zaman soyadı yoktu Mustafa Kamil. ben bir cemaatin parçası dedim ve kendimi bir bir cemaatle insanlara anlatırdım. Yani şunlardanım, şuyum. Bir bu bu cemaat bir köy cemaati oluyor. Bugün cemaat deyince daha böyle Profesyonelce örgütlenmiş topluluk anlaşılıyor. O şekilde düşünmeyin. Yani bir mahalle bir cemaattir, bir köy bir cemaattir, bir kabile bir cemaattir. Ee, şehirden uzaklaşma derecelerine göre bunların çeşitli fasıkleri söz konusu olabilir. Ama neticede bir topluluğun parçasısınız. Bu sadece Türkiye'de böyle değil, dünyanın her tarafında böyleydi. Sonra işte bir e, birim olarak... Cemaate karşı bireyi üretmiş oldu Batı tarihi. Bunun ayrıntılarına girmeyelim. Ama bu birey nihayet <gülüyor> kendi başına bir, bir anlam ifade ediyor. İşte bu antropolog arkadaşlarımız, hocalarımız diyorlar ki, e, bu Mustafa Özel bir cemaatin parçası olmaktan çıktı, birey Mustafa Özel oldu. Ama sonra bu bugün big data dediğimiz bir şeyin nesnesi haline geldi. Mustafa Özel'in tüketim alışkanlıkları, hatta öyle genel anlamda tüketim değil, Mustafa Özel'in sebze tüketimleri neler, e, giysi tüketimleri neler, meyve tüketimleri neler, her biri bir parça haline getiriliyor, kodlanıyor ve o büyük sisteme hizmet edecek şekilde bu parçalar, Etkilenmeye çalışılıyor. Reklamlar ona göre yapılıyor. Mustafa Özel'in gittiği yerlerde karşısına çıkan görüntüler ona göre ayarlanıyor. Maillerine o yönde yönler, yön verici şeyler, mesajlar gitmeye başlıyor. Dolayısıyla individual Mustafa Özel yok artık, Individual var. Individual, parça, bölük. Ee, yani benliğin yeni bir parçalanışı toparlanması çok zor olacak bir şey. O büyük cemaatin şemsiyesi yok. Ferdin tek başına yeterliliği de yok artık. Bölünmüş her bir parçası ayrı ayrı yönlendirilebilen tuhaf bir varlık var. Bunun üzerine gidelim bence. Yani biz diyelim ki biraz sosyoloji, antropoloji metinleri okuyalım. Finansçı arkadaşlar biraz bu Mesela bir yerde o şey diyor ki e, Benno Benno Levin, değil mi? E, Lenin, Lenin bugünkü halidir o, yani sistemden intikal alan bir tiptir. Le, Levin Lenin, fakat kendisi de aciz bir tiptir. Yani sistem içerisinde mutsuzlaştırılmış sistemden dışlanmış bir tiptir. Aslında bir alternatif falan aramıyor. Ve bir yerde ben türevim diyor. Ben orijinalle baktım, derivatif diyor. Yani yani şeyler değil mi? Türev piyasalarından söz ediyoruz. Kendisini aslında bir finansal araca dönüşmüş hissediyor. Onun için bence bu finans piyasalarının e, neoliberal dediğimiz çağda 1970'lerden bu yana özellikle nasıl bir seyir izlediğini. Şunu söylemek kolay. Yani e, Finansal çağda yaşıyoruz. Bu finansal çağda dünya nüfusunun işte yüzde 99'u, yüzde birine hatta o yüzde birin bile yüzde birine hizmet eder şekilde büyük bir eşitsizlik doğmuşur. Tamam yani bu, bu sosyolojik gerçekliği görebiliyoruz. Ama bu romanın bize hissettirdiği şey o yüzde bir ne yaptığını bilmeyen e, kendi öz yıkımı da dahil olmak üzere yıkım üzerine programlanmış sistemi dolayısıyla bir böyle açmazda bir unutsuzluğa doğru götürüyor. Roman buna bunu hissettirmeye çalışıyor. E şimdi nihayet insansak az çok aklımız varsa yani bu, bu meseleyi daha e, doğru bir şekilde kavrayıp peki neler yapılabilir? Mesela yeni bir sosyalist tahayyül mü lazım? E, bu sosyalist tahayyülün Eski devrimci sosyalist tahayyül olamayacağına dair de şeyler var. Çünkü o protestocularla ilgili kısımlara bakarsan, kadın danışman Kinski, Kinski'yi hatırlayın, okuduysanız metni. Kinski diyor ki, piyasa fantazisi bu. Bunlar da varlıklarını piyasaya borçlular. Piyasanın dışında bir şey yok. İşte o piyasayı bizim biraz daha doğru anlamımız lazım. Ben şahsen kendim yani 65 yaşındayım. Bu kadar yıl şirket tecrübem oldu filan. Yani bu romanı daha derin kavrayacak şekilde piyasayı bildiğimi zannetmiyorum. Özellikle finansal piyasaları. Biraz çalıştım bu CDS'ler, şunlar bunlar ama az çalışmakla olacak gibi değil. Ben biraz yoğun okuyacağım. Siz de biraz düşünün 2-3 tane böyle yetkin arkadaştan. Bunlar çeşitli bankalarda ya da işte sermaye piyasası şirketlerinde yetişmiş arkadaşlar, tecrübeli arkadaşlar olabilir. Bir kısmı onların kamuoyunun önünde konuşmak istemeyebilirler. Yani bir şekilde böyle daha kapalı şeyler, toplantılar da yaparak bu meseleyi bir grubun anlamasının şu anda hepimiz için farz-ı kifaye olduğu kanaatindeyim. Böyle bir giriş yapayım ben sonra diğer şeyi okumuş olan arkadaşları kitabı okumuş olan arkadaşları biraz dinleyelim. Ondan sonra devam ederiz. Buyurun. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Hocam ben okudum ama anlamadım. <gülüyor> yani <o, o, gülüyor> gerçeğim anlatıyor, fantezi mi epey zorladım. <gülüyor> Herhalde bir daha okumam gerekecek. E... Hüseyin, senden şunu beklerdim. Yani şöyle bir şey diyor, onu anlamadım. Ya, toplamı üzerinden ama anlamadım. <gülüyor> Dil tabii ki de yani. E... Olmaz. Yani bana diyeceksin ki mesela, ya şunlar niye oluyor? Doğru, yani diyelim ki, çünkü biz sağlıklı bir toplumda yaşıyoruz arkadaşlar. Bakın biraz daha geriye gidelim. Şimdi bir roman okuyoruz değil mi? Adına Roma, hala roman diyoruz. Novelistic Fiction değil mi? Yani bu türün şu anki geçerli adı. Şimdi bu, bu tür pek az istisna ile dünya tam, mesela Gılgamış'ın da bir roman olduğu filan söyleniyor ama böyle kaç tane Gılgamış var? Yani umu olarak bakarsak çok az istisna ile 200-300 yıl 400 yıl önce bu tür yoktu. Niye yoktu? Çünkü bir tarım denizi içinde yaşıyordu insanlar. Tarım toplumu basit bir toplum. Karmaşık bir tarafı yoktur yani. Yani sömürü varsa da açıktır. A vardır. işte alıyordur. Ya da diyelim ki Osmanlı gibi çift tane sistemi vardır. Her ailenin az çok kendine yeterli bir toprak parçası vardır. Ona ait de olmadığı için sadece kullanım hakkına sahip olduğu için de onu satamıyor. Satamadığı için de başkaları alıp kendi topraklarını büyütemiyor. Dolayısıyla da eşitsizlikler falan ortaya çıkmıyor. Şimdi böyle bir topluma roman gibi bir e, şey, e, metin, e, roman gibi bir edebi tür gerekli değil. Karmaşık değil çünkü. Basit bir toplum. Şimdi e, basitliği yani basit derken insanlar bunu böyle pejoratif küçültücü bir şey gibi anlıyor. Hayır Basitlik çoğu yerde üstünlük demektir yani. Cemil Meriç bizim eski şeyimizde Osmanlı'nın romana ihtiyacı yoktu derken bunu kastediyor. Yani daha huzurlu, daha oturmuş, çelişkileri fazla olmayan, olan çelişkileri rahat gözüken ve konuşulabilen bir toplum. Romana ihtiyacı yok. Ama toplum yapısı karmaşıklaştıkça birçok disiplin nasıl gelişiyorsa roman da yani bir edebi tür olarak da bu karmaşıklığı çözen, çözmeye çalışan e, görmeye çalışan bir tür olarak gelişiyor. Şimdi bunun uç noktalarındayız. Aslında belki bir yandan da romanın sınırlarını görüyoruz. Yani belki mesela ben bazı noktalarında işin içinden çıkamadım. E, belki Adana postmodern diyelim başka bir şey diyelim. Bu romanın çözemeyeceği kadar karmaşıklaşmış bulunuyor sistem artık. Yani roman diliyle benim diziye atıp da olursak roman diliyle çözemeyeceğimiz bir şey karşısındayız. Belki yeni bir dil geliştirmemiz lazım. Bu bir tür şiir olabilir. Dönüşmüş bir sosyoloji, bir antropoloji olabilir bilemiyorum. Bunların karışımı başka bir şey olabilir. Ama Bunlar müzakere edilerek e, gidilecek yerlerdir. Mesela benim aklımda şu anda sınıfta olsaydık, diyelim ki doktora terzi, e, şeyi, dersi yapıyoruz, hemen 3-4 arkadaşa e, test konumlarını verebilirdim. Yani gidin, e, diyelim ki 19. yüzyılda bir takım e, kapitalist tipleri anlatan romanlar vardır. Zola'nın romanları, bir kısım romanları böyleydi. <gülüyor> 19'un sonları 20. yüzyılın başlarında Dreiser, Theodor Dreiser'in, bizde çok tanınan bir romancı değil ama Amerika'nın Zola'sı diyebiliriz. Frank Norris var, çok erken yaşta yolda ama önemli romanlar yazdı. Frank Norris gibi, hatta Henry James gibi. Henry James, bir iş adamının nasıl ortaya çıktığından ziyade nasıl yaşadığını toplumdaki yerini çok iyi anlatan birisi ya da daha önce ele aldığımız tünel romanındaki tipleri alıp bunlarla işte postmodern romandaki erik e, tarzı yeni <gülüyor> kapitalist yeni girişimciyi bunları mukayese eden tezler yazılabilir. Çeşitli açılardan yani sosyolojik de bilim e, edebi vesaire eee yani bu, bu, bu vesideyle bence böyle bir tartışma'nın böyle bir müzakerenin içine e, girebiliriz. Yani evet ufak de. bir, evet. ufak bir şey diyebilir miyim? Ee, Kinski, Kinski dediniz az önce abi, e, Kuram Müdürü. Şimdi bu Kuram müdürlüğü kavramı mesela bu romanda ilk defa karşımıza çıkan bir şey. Çok güzel bir şey. Kuram Şefi. Evet. Kuram Şefi. Kuram Şefi. Kuram Şefi. Evet. Yani. Yani bu e, bir organizasyonda böyle bir şey olmuş yani... yani sistemin ne kadar incelmiş olduğunu gösteriyor. <gülüyor> sistemin içindeki insanların, e, hatırlayan var mı bilmiyorum, e, BNV'nin bir programıydı, e, Cem Tarık Yüksel konuştu. Ünlüler, Türkiye Ünlü Lever'in zannediyorum o evet. sırada başkan yardımcısı edeceğim. Şimdi Ünülever'in Türkiye başkan yardımcısı ne konuşabilir? 30 sene önce, 40 sene önce, yani benim genç arkadaşların yaşında olduğum, 35 sene önceye gidelim mesela. Demek ki ben 30 yaşındaymışım o zaman. 30 yaşında olduğum zamanlarda, bugünkü Cem'i o zaman dinlemiş olsaydık, diyelim ki iki saatlik konuşmasının. Ee, muhtemelen e, bir buçuk saate yakını management olurdu, yarım saati de economics olurdu. Management niye işte şeyi üniver gibi çok uluslu bir şirket, 150-160 ülkede operasyonları olan e, bir dünya şirketi, işte nasıl yönetiyor vesaire. E, yarım saatte ekonomi olurdu, yani dünya ekonomisindeki gelişmeler, bunlar. Şirket yönetimlerini nasıl etkiliyor? Ama o toplantıyı hatırlayanlar varsa aranızda anımsayacaktır. <gülüyor> İki saatlik konuşmanın bir saat kırk beş dakikası diyebilirim ki antropolojik idi. Antropolojik. Yani aslında bugün konuştuğumuz eserlere çok yakın. Cem şunu anlatmaya çalışıyordu. Ee, biz ürünlerimizi bugüne kadar sanayi toplumunun insanlarına e, satmaya çalışıyorduk. Sanayi toplumunun insanları anlaşılabilir, kodları bilinen insanlar. Fakat şimdi çok sayıda e, sanal kabile çıktı ortaya. Ürünlerimizi bunlara da satmak zorundayız. Ama bunların dilini, bunların töresini, bunların alışkanlıklarını anlamamız lazım. Antropoloji, batı dışı toplumları, norm dışı toplumları, vahşi, ilkel, tam gelişmemiş toplumları anlamaya çalışmanın bilimiydi. Şimdi bu bilimi içimizdeki norm dışı topluluklara uygulamak zorundayız. Bunu bilim insanları anlamak maksadıyla yapabilir ama biz şirket yöneticisiyiz biz o anlayıştan kendi şirketimizle yine sonuçlar çıkarmak istiyoruz. E, nitekim e, bütün bu e, sosyolojik, antropolojik vesaire çalışmalardan e, dünyanın büyük şirketleri muazzam e, kazançlar elde ediyorlar. Ve Cem demişti ki varsa çevrenizde böyle antropoloji okuyan, her hele, hele yüksek kısmını yapan, master, doktora yapanlar varsa Yönlendirin. Acil ihtiyacımız var. Antropolog istidam etmeye. Bu aşağı yukarı 15 yıl önceki bir olaydı. 15 yıl önce antropolog arayan bir tek Türk şirketi ben hatırlamıyorum. Bugün olmuş mudur? Bence mecburlar şimdi arıyorlardır Yani en azından bazılarının antropolog arama zamanının geldiğini hissediyor. Evet, Doğan o açıdan haklı. Yani işte şirkette bir e, Kuram şefinin bir Teori şefinin e, olması gerektiği bir noktadayız. Bunun romanını okuyoruz. Sadece Aslında sadece bu e, şey için bile, bu gerçeği görmüş olmak için bile bu romanı okumaya değer. Evet, peki. Başka arkadaşları dinleyelim. Hocam ben de e, şeyler söylemek istiyorum. Buyur Kadir. Ee, ben romanı, e, romana ilk başladığımda bir e, 20-30 sayfa sonra e, sanki Matrix filmini izliyormuşum gibi geldi bana. E, çünkü e, Matrix filminde de e, aynı cümleler, aynı kelimeler var diye düşünmüştüm. E, sanki romanda bir simülasyon var ve e, o e, Eric bu simülasyonun içinde, bu simülasyonun her şeyini bilen ve ona göre hareket eden biriymiş gibi düşündüm. Evet. Ancak roman ilerledikçe e, kendini kırmaya başladı ve e, hem e, sinemasal yönden hem de e, edebi yönden roman iyice kendini açtı. Çok büyük, e, daha doğrusu büyük değil, lezzetli e, cümlelerin olduğunu fark ettim. E, örneğin Matrix'te benzetmemin e, nedenlerinden biri şuydu, beni çok etkiledi. Şöyle bir cümle geçiyor. İnsan bir diskte yaşayabiliyorsa neden ölsün ki? Bir diz, evet. bir mezar değil. Bedenin ötesinde bir düşünce. Senin olduğun ve olacağın her şey olabilen bir zihin. Fakat asla yorulmayan ya da karışmayan ya da sakatlanmayan. Ee, Gelecek de bu yöne doğru gittikçe hızlı bir şekilde ilerliyor. Ee, ayrıca sinemayla da e, çok güzel e, bazı da, yerlerde dalga geçtiğini düşünüyorum. Ee, örneğin şu cümleyle sırf yapacağı jestin sinemasal ahmaklığı adına Atma kilidi ateş etmeyi düşündü diye bir cümle var. Bu da sinemada gördüğümüz çok klişe e, görüntülerden biri. E, bu da beni etkiledi. Ayrıca e, sıçanlarla ilgili bir e, pasaj vardı. Bu pasajda Çin isminde biriyle konuşuyordu sanırım. Orada e, İngilizler e, sıçanlara sıçanları kabul etti. Ya da Ruslar, ben kitabımdan hemen kontrol edeyim. Ben oradaki sıçanın, evet buldum şu anda, ee, şu şekilde geçiyor. Ee, Rus sıçan sıçanlarının büyük miktarda satışı, İngiltere sıçanı benimsedi. Evet, emre, evrensel para birimine dönüşme eğilimi, evet. ABD sıçan standartını belirliyor. Evet, her ABD doları sıçanla değiştirilebilir nitelikte. Ölü sıçanlar diye gidiyor. Burada da aslında bu sıçanların günümüzde bitcoin ya da ethereum gibi şeylerin, e, dolarla karşılaştırılması diye düşündüm. Ve kitapta geçen Yuan'ın da aslında e, günümüzde yenle karşılaştırılabileceğini ve e, romandaki kahramanımızın Erik'in Amerikan ekonomisi olduğunu, e, içindeki limuzinin, içine bindiği limuzinin Amerika'nın kendisi olduğunu e, kitabın sonunda bu limuzinle ayrıldıktan hemen sonra hayatına son verildiğini düşünüyorum. Çünkü Amerika ve ekonomisi e, iç içe geçmiş durumda. İkisini birbirinden ayrılınca da e, Amerika ekonomik olarak infilak etmiş diye düşündüm. Ancak bu düşüncelerimi yazıya dökemedim. Çünkü kitabı bitirdikten sonra bir kez daha okuma isteği bende çok uyandı. Şu anda tekrar okumayı yapıyorum. Senden, <gülüyor> senden o zaman yani bu Doğan bir, bir şey söyleyeyim. Sana vereceğim sözü. Ee, yani bu pilav daha çok su kaldıracak. Yani ben en başta da hatırlarsanız dedim ki yani 2-3 aya bunu yayalım ve bu süreçte bu konuyu çeşitli yönleriyle romandan biraz kopma pahasına da olsa e, anlamaya çalışalım. Yani iktisat tarihi açısından mevcut şu anki iktisadi sistemin finansal sistemin işleyişi bakımından özellikle o finansal enstrümanların şeyi bakımından sana da şu görevi verelim. Yani Sinema ve roman ilişkisi bağlamında e, Kozmopolis ile Matrix'i karşılaştıran önce bir metin yaz bize. Bunu yapabilirsin yani. Şu anda aslında şeyi koydun. Özetini vermiş oldun. Konuyu da çok iyi anlamış olduğunu hissettirdin bize. E, sen bu yükün altına gir bence. İnşallah. Evet hocam. Bir de yani bu, bunu, bunu hayırlı bir işaret olarak görüyorum. Evet Doğan sen bir şey diyecektin. Ya yani şimdi arkadaşım benim... E... ...kan için yapmadığım rüya tabirini yaptı. Hmm, güzel. Yani, Söyle bakalım o rüya tabirini. Yani az önce anlattı. Yani dedim ya, ben, yani benim yazımı hani e, arkadaşlar okumadığı için şimdi... ...şey yapamıyorum ama... ...yani kısaca şunu söylemiştim. Biz burada ya uyutulduk, biz kendimiz bir rüya gördük... ...ya kahraman uyudu, o bir rüya gördü... Ya da adam aslında ölmüştü de matriksel bir e, hayat yaşıyordu. Bunu izledik diye anlattım evet. e, son şeylerinde. Şimdi zaten hem matiksi olarak arkadaşım da aynı şeyi yaşamış, aynı hissi duymuş e, ve e, yaptığı yorumlar da hani <gülüyor> bu yürü, rüya tabiri gibi. Beni açtı açıklaması. yani güzel. O zaman aynı hani aynı görevi sana da veriyoruz. Yani sen de bu görüşlerini geliştir. Yani sen o gönderdiğin metni e, bütün arkadaşlar okuduğumu bilmiyorum. Ben onun için sana anlattırdım yani ne demek istediğini. Evet. E, yani sen de bu işe biraz ağırlık ver. E, çünkü romandan büyük ölçüde sinemaya kaydı artık tür meseleler. Bunun Hatta, filmi de var. E, işte Kozopolis dahil olmak üzere birçok romanın bir süre sonra filmi de yapılıyor. Ve e, bazen filmler şey değil, e, yazarı tarafından reddediliyor, işte şeye uymadı diyor ya da bazen benimseniyor filan ama her iki halde de e, o, o da bir kurgu. Yani bu roman kelimesi bizi biraz e, yanlış önlendiriyor. Fiction doğrusu, fiction kurgu. E, ama ama hakikaten bu, bu roman e, imgelerle dolu, imgelerle doldurulmuş bir roman. Yani bir şiir dili yakalamış. Çok zor okunan, yani Cahit Zarifoğlu rahmetliğinin şiirleri gibi ağır, çok zor okunan bir roman olmuş intice. Ben şimdi orijinalini de getirttim ve e, böyle önemli cümleleri bir de orijinaliyle karşılaştırıyorum. Yani tercüme güzel Allah için. Yani, hakkını vermek lazım mütercimin Ama e, belli yerlerde e, ne kullanmış acaba? Orijinali ne? O, özgün halinde hangi kelimeyi kullanmış? Anlamak istiyorum. E, fakat bunların metne... Dönüştürmeye şey olmadı yani iki üç yazı tasarlıyorum e, dergah ve nihayet dergileri için bu bağlamda e, bunlara gireceğiz inşallah evet peki başka şimdi Kadir çok güzel bir açılım yaptı diğer arkadaşları deneyelim Mesut yazmıştı bir Ayşe miydi Ayşe yazmıştı uzunca yazan Ayşe miydi? Ee, ...onları deneyelim yani. <gülüyor> Merhaba hocam, hocam. O, Mesut. Evet Mesut. Senin diyoruz. Ee, hocam aslında benim de biraz... E, ...sizin o üç tane roman tecrübesinde... ...olduğu gibi ben de ilk... E, ...biraz daha bütünsel bakmaya çalıştım... ...baştan roma'na. Hep arkadan ne gelecek... ...nereye varacak derken roman bitti... E, daha sonra e, romanın aslında biraz daha o satır aralığında olduğunu fark edip tekrar okumaya başladım. Aslında gönderdiğim yazı da ilk 30 sayfasının üzerine bir yorumumu gönderebildim. Yani devam ediyor şu anda 30. sayfadayım. Çünkü dediğiniz gibi hakikaten kelime kelime işte cümle cümle gitmek gerekiyor orada. Hepsinin bir simgesel e, atıf yaptığı yerler. E, onun için biraz daha e, biraz daha şuraya yönelen e, e, şey yapmaya çalıştım. Ben aslında bu e, Limizin ortamını e, az önce e, Kadir Bey çok güzel bir e, farklı bir şey ortaya koydu ama ben biraz daha bunu aslında her insanın gününde bu e, inci vücudan divücuda individual dönen her insanın e, bizzatı geciğe yol olarak kurgulandığını düşünüyorum. Yani aslında herkes e, bir yandan da yani şimdi belki bize e, 2020 yıl çok değilmiş gibi geliyor ama 20 20 yıl önce böyle bir mobil ortamda böyle bir dijital ortam esamesiz ay yoktu yani e, işte. Ne borsa işlemleri, ne, ne forex. Met, metinde sık sık e, eskimek şeyi geçiyor. Yani telefon ahizesi. Ne kadar eski diyor. İşte ne bileyim başka bir takım e, elektronik şeyler. Yani sanki Niye bunu kullanıyorlar? eskiler var ki. Efendim? Steteskop diyor mesela. Bu antik çağdan kalma bir şey. Niye hala bunu kullanıyorlar? Evet. evet. Pardon Hesut. hocam. Yani şöyle aslında bir anlamda herkesin o, e, o limizun ortamına e, oturtulacağını öngördüğünü ve bunun da aslında e, bu dijital e, olarak telefon ve tabletlerle çok net bir şekilde ortaya konduğunu düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten hani o bireyin parçalanmasını burada görüyoruz. Yani şu an karşımızdakiyle sohbet e, odaklanmış olarak yarım saatten fazla ben kimsenin edebildiğini düşünmüyorum. Bu e, en iyi sonuçlardan biridir hatta yani e, ben etrafımda da çok yakın arkadaşlarımda da görüyorum. Çünkü işte bir borsa hareketi, bir Twitter'a düşen bir yeni haber, bir bilmem ne, anında kopup gidiyor o anlamda. Sonra işte o hasfif çok güzel mesela. O rakamları işte e, e, işte bir canlıyla e, dünyanın her türlü şeyiyle özdeşleştirilmesi sanki biraz daha bize tasavvuftaki o şeyi andırıyor. Aslında bunda da şunu görüyoruz. Orada da çok derin bir hani e, o dinin öldüğü bir ortamda dinin eline, yerine alan çok ciddi bir şey oluşmuş. E, ki Apayrı bir dünya oluşmuş. Yani aynı işte sizin hani kumarla içki olayında kend... aslında bu, bu da bir kumarın bir çeşidi aslında. E, bu kumar ama bambaşka bir yere evrilmiş artık. E, hani orada da şeyle ilgili örnek vermiştim. E, beni şey yapma getirdi. E, e, Muhammed Esed'in tekas, e, Tekasür Suresi ile ilgili işte hatta İslamiyet'e geçişinde olduğu söylenir. İşte e, 1920'li yıllarda Berlin metrosundaki o insanların yüzünü gördüğü zaman e, inanılmaz bir çağrışım yapıyor. E, onunla ilgili bir e, şeyi vardı. Onunla itibat kurmaya çalıştım biraz bugünkü insanların halini. Ki o da 100 yıl önceki yani aslında tam böyle e, Almanya'da bireyin tam birey olduğu bir dönemde e, Bugün e, görse nasıl bir şey yapardı onu aslında yorumlayamadım. Yani yüzünden o cehennemi görebilir miydi? Aslında yüzünde bir cennet görüp arka tarafındaki cehennem sezilebilir miydi? Çok muamma bir şey yani. O da biraz daha dediğim gibi o bireyin parçalanması daha yani bunu ilk defa sizin açmanızda şey yaptım. Ona biraz eğileceğim burada. Bir de son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi şunu düşünüyorum bize de bu kadar bu kurguyu yönetecek geniş imkanını ne veriyor? Yani bu finansal, finans dünyasında yani ben kendi etrafında da gördüm. Yani endüstri mühendisliği okuduk. Mesela kendi arkadaşlarımdan bilen, normalde alanından bayağı uzak olması rağmen, işte forex'tir vesaire de birçok arkadaş buraya evrildi. İşte en son ethereum vesaire biraz daha teknik tarafta oraya evrildi. Burada da benim aklım borç konusu geliyor. Yani çok büyük büyüyen bir borç var. Ancak bu bir, bu borçla sürdürülebilir bu iş. Yani bu borçlanma olmadan, bu borçlanma devam etmeden insanların şu anda bir, ne, bir nevi hayatımızı ipotek ediyoruz. Yani gerek morguşsa, gerek e, taşıt kredisi, şirketler mesela, e, baktığınız zaman şirketler artık son 3 yıldan beri karının %75-80'ini, yani bu da ISO 500 şirketleri, sanayi şirketi bunlar. Yani sanayi şirketi dahi karının %70-80'ini finans giderleri oluşturmaya başladı. Yani bu aslında o finans dünyasının aslında, hani bırakın sadece bankacılık vesaire değil, artık sanayiyi belki bir sonraki evrede tarımı vesaire tamamen YouTube alacak eline. Boşlu olmayan yok. Devletler borçlu, şirketler borçlu. Yani böyle tuhaf bir şey içindeyiz. Doğru, doğru diyorsun. O zaman sana da borç e, ekseninde bu meseleyi biraz böyle derinleştirmek düşüyor. E, madem 30 sayfa okumuşsun, daha bir okuyacak 150-160 sayfan var. Evet hocam. E, biraz borç şeyi Graber'in kitabını okumuş muydun? E, David Graber borç. Yok hocam onu not alıyorum şimdi. Tabii alt başlığı ilk 5000 yıl. İlk 5000 yıl yani biz buradan bakarsak tabii son 5000 yılda borç meselesi dünden bugüne borç para ilişkisi. Yani para denen nesnenin aslında alışverişi işte kolaylaştırmak vesaire için değil, e, borcumuzu ölçmek için geliştirilmiş olduğunu e, düşünüyor ve bunu işte çağlar boyunca hangi formlara büründüğünü anlatmaya çalışıyor. Ee, o borç kitabı e, sana yardımcı olabilir. Ee, Kadire Daha de hocam, bu, bana... Evet yani o borç kitabını Kadire de bu piketi var ya yani, piketin. Fransız, e, Kapital 20 20 20. mi 21. yüzyılda kapital. Evet hocam. Yani bir de, bir anlamda Marx Bugün Yaşasaydı Kapital'i Nasıl Yazardı gibi. Bu da çok ünlü bir kitap oldu. Biraz edebi tarafları da var. Çeşitli edebiyat eserlerine de atıf yapıyor. Biraz daha çok geçmişi anlatıyor ama bugüne getiriyor, bugüne bağlıyor. Türkçesi de çıktı onun güzel. Yani o kitaptan biraz faydalanabilirsin. Tekrar eder misiniz hocam ismi tam olarak? 21. yüzyılda Kapital kitabın adı. Teşekkür ederim. Piketty, P-I-K-E-T-T-Y. Fransızca nasıl okunuyor Piketty, Piketty? Buldum hocam, Piketty. teşekkür ederim. Piketty diyelim, geçelim canım. Türkçe telaffuz edelim, Fransızca telaffuz etmek zorunda mıyız? Evet, peki. Hocam ben son olarak iki tane teknik konu ifade edeyim. Hani böyle merakımdan dolayı şey e, bakmıştım bir tanesi. Mesela enteresan burada bir tane ağaç türünden bahsediyor. Gladichia diye, sonradan ismini hatırladım diyor orada. O da e, agresif istilacı bir tür olan bir ağaçmış. E, hani o şey enteresan geldi İşte keçi boynuzunun bir türüymüş ama özelliği agresif istilacı bir tür olmasıymış. Bir de bu sıçan para birine dönüşüyor derken aslında orada biraz şu ifade ilginç. Biliyorsun sıçan aşırı hızlı bir şekilde üreyen ve üremesi bir durdurulamayan bir şey. Ve sonunda da her şeyi istila eden bir şey. Hani orada hem paranın o enflasyonist ortamı hem sürekli basılarak çoğalması yani... Ee, mesela şu anda Sonunda son da yılda... salgın hastalıklara yol açan bir şey sıçan. Yani vebanın biliyorsunuz şeyi sıçan bu. Evet. Yani. Evet, Dolayısıyla da böyle bir, bir hastalığın, bir onulmaz e, derdinde de kaynağıdır aynı zamanda. Yani bu metaforların her birinin ayrı ayrı ele alınması lazım. Güzel. Maktibine olan hayranlığı da var orada. Evet. Kaktiberi fenle somsay bir de sıçan figürü çok önemlidir. Onların hayatında büyük yer tutar. Ölü sıçan toplarlar çocuklar orada. Evet güzel. Doğan senin de ciddi kalktların olacak bunu hissediyorum yani. Mustafa. Kendini göstermen için bir fırsat bekliyordun yıllardır. Bak işte karşına <gülüyor> çıktı. <gülüyor> Mustafa hocanın sayesinde. Bunu, bu fırsatı değerlendir Doğan. Allah razı olsun. Evet. Peki. İsmail Ekmekçi bir mühendis olarak ne düşünüyorsun? Sevgili profesörüm. Duydun mu sensimi? Duydum Mustafa Hocam. <gülüyor> evet. Din, dinleyelim seni biraz. Okudun mu kitabı? Kulak misafirim mi oluyorsun? Sadece kulak misafiri oldu Mustafa Hocam. Okuyamadım ya. Okuyacağım inşallah. Neler, neler satışa bir mühendis olarak nasıl bakıyorsun? Neler? İsmail benim dönem arkadaşım. Yani benim ben kaçak mühendisim. Ben bir sene mühendislik okudum, kaçtım. O hakiki mühendis oldu. <gülüyor> yok estavrola. Ee, dolayısıyla hala yıldızda mısın? Bilmiyorum. Ee, yok ticaret üniversitesindeyim. E, Güzel, o, hayırlı e, olsun. Sağ de, olun, de, sağ de, olun. De, ne biliyorum ama. Peki bir mühendis olarak bu edebiyatçıların, <gülüyor> ıksacların bu saçmalıklarına ne diyorsun mesela? <gülüyor> yok estavrola, estavrola. <gülüyor> Yani sizin bu e, roman diliyle e, finans ve kapitalizmi e, şey yapma esasında çok ilginç e, buldum. E, tabii e, belki bunu mühendislik açısından da roman diliyle mühendislerin, e, mühendislerin incelenmesi de olabilir. E, ama işte kitapları okuyamadığım için, okuyamadığım için bir şey diyemeyeceğim Mustafa Hocam şu anda. Tünel, tünel romanını okumam lazım çünkü tünel romanının kahramanı bir mühendis. Evet evet onu e, ya, biraz ben, şey e, yaptım onu oku yani. Evet evet. Yani orada hem mühendislik var hem de dediğiniz gibi finans konusunda şeyler var. E, okuyamadım. E, bu sıralar biraz yoğunluk vardı. İnşallah okuyacağım. E, şey. bu tartışmalara katılacağım inşallah. <gülüyor> Allah razı olsun. Peki başka arkadaşlar. Kim Hocam bu? ben bir katkısı alayabilir miyim? Osman Kadir buyur. Cümeden selamünaleyküm. Ee, öncelikle hakikaten bu 2-3 e, şeye katılıyorum. Çok güzel bir ekip, güzel bir arkadaş ortamı. Gerçi birçok insan tanışmıyoruz ama sizin vesilenizle. Hocam ben romanı okudum. Yani, romanda gerçi çok kısa bir şey, çok e, uzun yazamadım ama. Yani çok e, mesajlar var, çok etiketler var. Üzerine düşünmesi gereken <gülüyor> mesajlar veriyor. Ben ona bir takım bir şeyler, kendimce bir şeyler hani orada altını doldurmaya çalıştım. İki kere de filmini izledim. Yani şimdi mesela arkadaşlar anlatıyorlar. diyorum ki ya ben şu şu şu bakış açıya bakmam lazımmış diye. Ama hani şu e, sizin noktaya gelip ben çok an hani çok bir şey anlatmayacağım burada da sizin noktaya geldiğimizde bu romanı birkaç kez de okumak lazım. Kendi kanatımı söylüyorum. Üzerine birkaç kez de düşürmek lazım. Ben şunu anladım ki çok düşürmeden biraz yüzeysel okumuşum. Bazı notlar almıştım, altı çizmişim. Ama dediğim gibi yani orada çok enteresan mesajlar veriyor. İşte Ezan, Minare, Mesela filminde işte semanlı olması. Yani orada gittiğimizde 10 11 Eylül'e kadar gidebiliyoruz. Yani orada bir takım mesajlar var. Yani örnek verilmişti hani İslam ülkelerinin sömürülmesi, İslam ülkeli İslam İslam ülkelerinin değerlerini ve ya da e, nasıl diyeyim size e, madenlerini ya da şeyli kullanılması açısından orada enteresan yani şeyler çıkıyor karşıma yani. Düşündüğünde çok şey çıkıyor orada. Yani o yani öyle bir... hayran olduğu tek önemli şarkıcının da bir, bir sufi olduğu. Evet. <gülüyor> yani? Entresan. Yani kesinlikle. O, o bağlamda okuduğu şiirler mesela çok anlamlı. O şiirler Türkçe çevirisi de çok güzel şiirlerin. Yani mesela, tek, ki, tek tek yani. evet. mesela dedi ki biz hepimiz öleceğiz. Evet. Mesela biz hepimiz öleceğiz. İşte hayat böyle. Ya da işte günümüzün dönemlerinde işte bilgisayar ölecek. Yani bilgisayar ölecektiğin zaman şu an biz bir yapay zeka noktasına gelmiş oluyoruz. Örnek veriyorum. Klavye ölecek arzunda. Yani orada çok enteresan noktalar var. Dediğiniz gibi yani bunu biraz da derinlemesi yedirmek lazım diye düşünüyorum. Ya yani diğer, ben bir daha okuma niyeti buldum. Yardım almamız lazım. Yani sadece böyle bir defa okuduk, iki defa, üç defa, beş defa okumak değil de sosyolojiye, antropolojiye, iktisat tarihi bu konuları ele alan, bu finansallaşma meselesini ele alan ...ciddi yazarları... ...yeni baştan okumamız lazım yani. Evet. Hocam yani benim fikrim şu... yani ...bu alanda, siziniz alanda... yani ...ben acizane... ...şey küçük bize bir öneri listesi versen çok iyi olur. Hani ben açık söyleyeyim... ...tamam finans konusunda ekonomik listesi biraz... ...berakım var ama... Evet, iki, ...ben çok uzak... Yaz, önümüzdeki ay için bir iki yazı düşünüyorum... ...o yazları önceden arkadaşlarla... ...veririm arkadaşlar sizinle paylaşırlar... ...oralarda... Bir takım kaynaklar kullanacağım. Benim o kaynaklara sizde ulaşabilirsiniz. Ben yani. ee, yazıları okuyorum. Zaten o kaynakların çoğunu tedarik ediyorum kendimce. Ee, tamam işte. Yani yani çok teşekkür ederim. Yaparken doğal olarak size zaten şey vermiş olacağım yani. Tüyo vermiş Merhaba. olacağım. Ev hocam. Yani yoldayım çok şey yapamıyorum. Kusura bakmayın Bursa'ya gidiyorum. Evet, tamam. Yolculuk. Ee, burada. Evet. Herkese selamlar. Ben dinlemedeyim. deyim. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Var mı başka söz almak isteyen? Ben bir yorum yapabilir miyim? Mi evet, Halim Başkan buyur. Estağfurullah. Ee, aslında biraz kitabın ismini de biraz konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Yani, Kozma Polis. Yani neden e, kitaba, romana bu isim verilmiş? Yani Kozmos ve Şehir. Yani şehirde bir düzen arayışı gibi bir... ...çağrışım yapıyor. Dünya yani, şehri. yeni bir... şehri. Aslında o anlamda New York... ...Manhattan... E, ...da olayın geçmiş olması... E, ...ile de biraz örtüşüyor. Yani bir anlamda dünyanın... ...hülasası gibi... ...belki... ...vurgulanmak isteniyor. Her toplumdan e, insanların... ...bulunduğu... E, ...bir şehir. Ama... Yani romanı okuduğumuz zaman e, burada bir düzen değil de bir düzensizlik olduğunu e, anlıyoruz. Yani e, romanın kahramanı da aslında bu düzensizliklerden, belirsizliklerden rahatsız. Kendisi de yani geleceği tahmin etmeye, bilmeye ee, çalışıyor. Bütün onun için en değerli belki şey o paradan, puldan vesaireden ziyade işte gelecekle alakalı e, bir şeyleri doğru bir şekilde öngörmek, tahmin etmek. Ama sonuçta bu olay kendi sonunu e, getiriyor. Yani bu düzensizlik hem finansal, finansal anlamda sonunu getiriyor hem de e, hayatı bir anlamda sona eriyor. Yeni, yeni yeni fizik bağlamında buna düzensizlik, yani düzenin olmaması değil de kaotik düzen. düzen. Demek yani işte, daha doğru değil mi? Yani ben, de bunun ben, bir yeri var evet, ben de yazımda kısa da olsa bunu vurgulamaya çalıştım. Yani sürekli bir yıkım hali var. Ee, yani kendi yaşadığı tecrübeler, şehirde olan olaylar hep bunu bize anlatıyor. Yani sürekli bir takım değerlerin yıkımı, değer yok. Yani yaşadığı o bir günlük süreç içerisinde aslında vatandaşın hiçbir değerinin olmadığını da biz anlıyoruz. Ama, biz bir, yandan da, bir, ama bir yandan yok. da yani bir sufiye bağlılığı mesela kendi korumasını öldürüyor. Ama babasının arkadaşı olan o berbere, bak, bula bula tıraş için gidiyor eski mahallede babasının arkadaşını <gülüyor> buluyor. Sonra onu oraya götüren şoför İbrahim, İbrahim'e de aslında bir, bir içten bağlılık sanki gelişiyor gibi. Yani aşırı, aşırı uçlarda gidip geliyor. Kaotik düzen şeyi aslında o açıdan... Evet. her yerine oturuyor. Kendisi de bir anlamda yani e, bir arayış içerisinde. Ben bir yan ben soru sorayım. Hem Halim, de, şey Halim hem sen şey yap evet. hocama da. Bütün bunun içinde hocam kendisi çok normal davranıyor. Hiçbir şey yani sanki çok düzenli bir hayattaymış gibi. Kendi davranışı çok normal. Etraf hem şahsı açısından kaos var hem de genel kaos var ama kendisi çok normal davranıyor. Bunu nasıl yolluyorsun? Normal görüyorsun? değil de sakin davranıyor. Yani no evet, normal... Sakin. Yani sakin davranıyor yani öyle aşırı heyecan yok ama normal değil yani bir kere normal olmadığı daha başından belli bir kere uykusuz yani uyku gitmiş uyu uy şeyi yani insomniak mı deni ne deniyor yani e, uyku şey ol problemi olan bir insan nasıl normal olur iki 104 milyon dolara bir ev almış 48 odalı. Tek başına yaşıyor. Şimdi bu normal bir şey mi? Hmm. Ee, ona ne diyor şey? Kins kim hangisi? Senin aldığın ev değil ki diyor. Bakam Arayı... aldın sen diyor. Yani yüz dört milyon dolara yüz dört milyon dolarlık bir nesne aldın. Ee, yani şey e, ya bu, bunlara normal diyemeyiz ama bu anormallikler içerisinde çok sakin hareket ediyor. Orada haklısın yani bir böyle aşırı şeye kapılma yok yani. Ya sakin evet, demek lazım yoksa e, umursamaz e, ya da değersiz e, e hepsi doğru şey... yani. Onlar da evet. onlardan söyleyebilirsin yani. Ama bir heyecana el ayağı dolaşmıyor yani. Çekiyor, vuruyor adamı. Sonra Ama işte o, bazen... vatandaş vatandaş e, sahip olabilecek her şeye sahip olmuş. Tadılabilecek her türlü zevki tatmış. Ee, bu tatmin etmemiş kendisini. ne tatmış ya? Karısı bile yok ya. Ama 78. yani 78. her ön, günde, var. her önüne gelince bu 78. ihtiyacını karşılıyor. birleşmiş ama daha beraber olmamışlar. Sonra sanki hayalen bir sevişme anı oluyor. Yani e, orada da aslında bir anormallik var. Yani öyle evet. her şeye sahip değil. Rakamsal olarak her şeye sahip gibi ama gerçek anlamda değil karısı bile yok yani aile evi var ama ailesi yok daha doğrusu apartmanı var ne diyor sabahleyin çıkıyor caddenin karşısına geçiyor sonra binaya bakıyor kendisinin binayla bitiştiğini hissediyor e, Soat ya, yani? ne olacak? İyileyim yani köşkü içinde şey sağlanan yer olmuş. Bir kat yok, konuk çocuk yok. Yani geleneksel bir hayatın hiçbir zevki, tadı yok. Ama şeyde haklısın yani her şeyi var. Biraz Hı? da gerçekliğe aç e, kalmış bir, bir karakter gibi geldi hocam. Mesela dediğiniz gibi babasının arkadaşının e, o Manhattan'ın arka sokaklarına gitmesi de aslında o arka sokaklarda gerçekliğin yaşandığı için, e, bunu düşündüğü için de gidiyor olabilir. Ali ile irtibat kurmaya çalışıyor çünkü. Yani evet. Zaman o kadar her şeyi eskitiyor ki boşlukta evet. kalıyor. Evet. Biraz şeyi bulmak istiyor yani. Ee, ne diyelim, bağlantı kurmak istiyor. Evet Halim, senin sözünü Yani sonuç, sonuç itibariyle yani ben de e, ilk... Bu listeyi yayınladığınız zaman okumuştum. İkinci defa e, okudum. Aslında e, yani kitap bize bir anlamda e, kapitalizmin ya da işte liberalizmin hangisini demek lazım e, bilmiyorum. Ya da içinde bulunduğumuz bu finans kapital düzeninin ne kadar e, e, yıkıma götürdüğünü insanı ve toplumu yıkıma götürdüğünü mutsuzluğa götürdüğünü. ...değerlerin e, olmadığı e, bir e, yaşama götürdüğünü e, anlatıyor. Bir anlamda e, bir e, düzen eleştirisi. E, en genelde vermek istediği bence mesaj bu. Sonuçta hani siz digital diyorsunuz ya aslında digital doğru gidiyor iş... Evet. Ee, yani sonuçta son individual, individual iki... evet. artı yani. onu diyorsun. Çok evet. Önemli. Yani kendisi de aslında biz son şeyde sahnede öldü mü yoksa dijital alemde yaşamaya devam mı ediyor onu anlayamıyoruz. Hatta son riske bis kaydı oldu. Evet, son cümlesi ne diyor? Saatinin kristali içinde öldü ama özgün uzamda hala yaşıyor. Silah sesini bekliyor diye bitirmiş. Son cümlesi bu. Yani gelinecek son noktada e, individualın dicciula e, ya da diviciula dönüşmesi olacak. E, son mesajda bu olsa gerek. Evet. Başka arkadaşlar var mı? O zaman bir de şöyle bir ilave edebilir miyim? E, tabii. Ama Halime de görevini verelim. Yani güzel bir. E, Değerlendirme yapmışsın, bugün de iyi konuştun. Yani bunu biraz geliştirelim. Ee, meselemiz sadece bu romanı konuşmak değil elbette. Buradan hareketle bu, bu açmazdan nasıl çıkabilir insanoğlu? Çünkü bir, biz bir yandan e, bu sistem içerisinde her şeye rağmen yaşamak zorundayız, yaşıyoruz. O sistemden işte borçlanıyoruz, o enstrümanları kullanıyoruz. O enstrümanları İslamileştiriyoruz. Ee, kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Budistler başka bir tarafından tutuyor filan. Yani dünyanın her yerinde benzer şeyler oynanıyor. Bu, bu, bu roman okumaları üzerinden acaba yeni bir e, toplumsal tahayyül mümkün mü? Buna biraz kafa yoralım. Ben onun için bir iki ay bunun üzerine gidelim. Ee, zaten 3-4 arkadaşımız değerlendirmeye göndermişti. Ee, bu biraz romanın zorluğundan. Bugün biraz konuşmuş olduk en azından. Biraz daha zihinler açılmış oldu. Yani diğer arkadaşlar da e, okusunlar. Herkes kendi e, görebildiği kısmı ile ilgili. Biraz da ilave ek okumalar falan yaparak. E, bildiği, tanıdığı arkadaşlarıyla tartışarak bu müzakereyi biraz genişletelim. 2-3 ay bu işle uğraşalım diye düşünüyorum. En azından ben uğraşacağım yani. Ben bir de arkadaşlara, yazı yazacak arkadaşlara şöyle bir e, hatırlatma yapayım. Ben de bu yazıyı biraz o şekilde yazmaya çalıştım. Yani direkt Kozmopolis romanının bir tahlili şeklinde bir yazı e, yazmasalar da bu mesajların yine, yine olduğu ama daha e, genel çerçevede bir yazı yazsalar, bunu biz e, B.V'nin e, bir blok e, çalışması var. E, orada da e, eğer onay verirse arkadaşlar yayınlayabiliriz. Yani sadece direkt romanın e, tahlili, e, işte şu kitabın şurası şu sayfasında şöyle diyor, bu sayfasında böyle diyor şeklinde değil de, yine aynı mesajları verecekleri bağımsız bir yazı gibi kaleme alsalar daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet Mesut. Ee, hocam, şu an yani az önce anormallikler normallikler yaşayışlardaki u, çok uçlar arasındaki şeyi konuşurken, hani bir de şu ayrıntı var. Bu kişi 28 yaşında. Hani bu bence çok önemli bir ayrıntı. Yani bu kişi 48 yaşında oluyor olsa bence çok daha farklı e, durumlar olabilir. Yani tecrübeden dolayı. Bir ikincisi, yani 2000 yılından önce bu finans işinin dışında, yani finans çoktan mevver ama bu şekilde e, büyük be, e, bir mevduata ulaşmadan önce. 28 yaşında böyle bir servet sahibi olmak imkansız finans dışında bir enstrümanla yani ancak bir şeye bir yere birine varis olarak veya da çok istisna işlerde. Ama hani mesela oradaki Çin de 22 yaşında mesela teknoloji sermaye ilişkisini onunla anlatmaya çalışıyor. Aslında bu anlamda bir de yani 2000 yılından sonra işte e, işte 2005'ten sonra işte Facebookların kurucuları, Twitter'ın kurucuları hani bunlar geç biraz daha sosyal medya tarafından ama hani bu büyük servetlerin de bu şeylerin de ancak bu genç yaşların elinde ve her türlü savrulma, her türlü şey açık olduğunda bence e, oradan anlatmak Ö istiyor. Ön görüyor yani. Dolu diyorsun. Evet. evet. Evet yani bir kere Halim'in şeyini tekrar edeyim. Yani romanı değerlendirirken mevzuyu ele alın. Yani şart değil de roman üzerinden gitmek. Romana gerekli atıfta bulunursunuz. Ama demin mesela Mesut ilk konuşmasında gari derseniz tabi 1920'lere gidip işte Muhammed istediğin Berlin'deki bir tecrübesini bile e, şeye, o mevzuya giydirebildi yani. Önemli olan odur yani. Romanın edebi yönü elbette önemli yani ben onu önemsiyorum ama bizim için esas mesele o değil. Yani bu, bu roman üzerinden bugünkü insanlığın e, halini konuşabiliyor muyuz? Bu roman orada bize bir takım açılımlar sağlıyor mu? Yoksa bizi bir takım e, klişelere Hapis mi diyor? Bir takım böyle edebi numaralarla önümüzü mü tıkıyor? Çünkü bunlar da söylenebilir. Mesela James Wood diye bir önemli eleştirmen var. O biraz hani şeyi önemsemekle beraber Don Delillo'yu bu romanın biraz da böyle cambazlık olduğunu filan hissettiren ettiren şeyler yazdı. Haklı da olabilir belli noktalardan. Yani roman bu gerçekliği bize Belki böyle kıyısından, köşesinden hissettirebiliyor ama birçok noktada da bizi açmaza sürüklüyor olabilir. Yani bunların üzerinde de kafa yormamız lazım. Hiçbirimizin aslında... edebiyatın içinden gelen insanlar değiliz. Dört dörtlük bir edebi eleştiri ortaya koymamız şart değil. Ama ben işte tıpkı şeyde olduğu gibi karanlığın yüreğinde ya da sağlam adamda olduğu gibi bu metnin de e, ciddi açılımlar yapmaya müsait bir metin olduğunu hissettim. Ve çizmediğim neredeyse şeyi kalmadı yani. E, bölümü kalmadı yani. O kadar. E, bu ikinci okuyuş, bir üçüncü, dördüncü okuyuşta kimdir bilir neler çıkacak karşıma. Onları göreceğiz. Selman sen bugün az konuştun. <gülüyor> Halbuki filmin e, e, en çok senin konuşman lazım yani. <gülüyor> Yoksa genel müdüründen izin almadan konuşmam mı diyorsun? Ne diyorsun? <gülüyor> yok yok estağfurullah. Ee, ya şey, gerçekten yani roman dili veya roman e, siz çok da o, o konuda hocam yıllardır şey yaptığınız için aslında e, biraz önce söylediğinizden yola çıkarak şeyi sormak istiyordum ben de. Ya, gerçekten çok güzel şeyler var, yorumlar var. E, şimdi... Romanda acaba söylediğiniz gibi bir sistematiğe oturtup okumak, bunu çözmek mümkün mü? Yani e, ya da her bölümde, her sayfada farklı bir yere atıf, farklı bir bağlam, farklı bir kuran mı var? E, romanın mesela Bir arkadaşımız dedi ki e, ya bence Limuzini Amerika. E, şeyde ekonomi, finansı temsil ediyor Eri'nin kendisi. Ayrıldıkları zaman çöküyor gibi bir yorumda bulundu. Şimdi mesela bu sistematiği tüm romana yaymak veya bunun hangi e, tür bir yaklaşım bu olmayabilir. Başka ee, bir benzetme olabilir. Ee, yani hani bu şekilde bir şey e, bütün sayfalara, bütün romanın bölümlerine uyan bir şey mi yakalamak acaba da, yakalamaya çalışmak daha doğru bir yaklaşım? Ya da e, çok farklı bir takım atıflar, bir takım referanslar, farklı farklı kuranlar. Benzetmeler mi var romanın değişik bölümlerinde? Yani romancı burada serbest davranmış olabilir mi? Şimdi, Çünkü gerçekten... Evet, evet. Yani birimiz profesyonel değiliz. Ben mesela baktım Türkçe'de 3-4 romanı daha var. İşte Beyaz Gürültü, Beden Sanatçısı falan gibi onları aldım. Ee, i̇lk romanı var Amerikan'a, 3-4 tane de başka bir de Follinmen, Düşen Adam diye bu şeyden sonra yazdığı, 11 Eylül'den sonra yazdığı bir roman var. Onların hepsini aldım. Şimdi adamın kendisini değerlendirebilmek için daha önce neler yazmış onları da iyi bilmek lazım. Ee, hmm. Ama yani benim de meselem, sizin de meseleniz e, Adanze'ye... Bu Don Delillo kaç paralık bir romancı bunu ortaya çıkarmak değil. Yani bu bütün dünyanın dikkate aldığı bir iki eleştiriye rağmen genelde son işte yarım yüzyılın işte en önemli 4-5 Amerikalı romancısından en önemli 15-20 dünya romancısından o romancının standartlarını tabii yine Amerikalılar koyuyor ama öyle diyelim birisi olduğu genel kabul görülüyor görüyor ve e, kendisi hakkında bir düzineye yakın bağımsız çalışma yapılmış. Birkaç yüz makale yazılmış. Dolayısıyla hani, önemli bir adam. E, ama onun önemini ya da önemsizliğini bizim ortaya çıkarmaması böyle bir derdimiz yok. Bu, bu programın böyle bir şeyi yok. Biz o romandan hareketle kusurları sevaplarıyla daha çok e, bir işaret olarak gördüğümüz tespitlerinden hareketle, acaba günümüz e, dünya sistemini buna finansal kapitalist sistem diyelim, küresel kapitalist diyelim işte neoliberalist e, evre diyelim, bir sürü tanımlama var. E, bunun mahiyetini, nereye doğru evrildiğini topluma ve tek tek bireylere maliyetini. Bu, bu bireyler toplumun hangi kesiminden olurlarsa olsunlar ve sıkıntılar ortada olduğuna göre bir bir çıkış yolu olabilir mi? Bilim nihayet bir de çıkış aramaktır kendi çapında. Ben okuduğum birkaç toplum bilimciden antropolog olmak üzere böyle bir tartışma gördüm. Bazı notlar da aldım ama Bunları daha böyle hani hazmedip yazılara e, işleyebilecek noktada değilim. E, önümüzdeki aylarda PDF yapmaya çalışacağım. Ama bir yandan da istiyorum ki bu finansal sistemin işleyişini, günlük hayat içinde işleyişini bize anlatan arkadaşlarımız olsun. Bize tek tek o hani asset based e, financial instruments nedir bunlar? Mortgage deniyor. Subprime krizi deniyor. Ne oldu? Yani tamam az çok bir şeyler biliyoruz ama bunu böyle örnekler üzerinde. Bir programımız sadece biz 2008 krizinde ne oldu? Nereden nereye geldi? Niçin geldi? O enstrümanların her birinin şeyleri mesela bandıllar yapılıyor. O bandılların içerisinde diyelim ki bodrum katı da oluyor, üstteki kat da oluyor. Sen ev sahibi olduğunu düşünüyorsun. Aslında senin sahip olduğu şey bir maddi varlık değil. Bir mortgage. Onu banka bir asete dönüştürüyor. Ona dayalı olarak bir borç, yeni bir borç ilişkisi doğuyor. Sonra bu zincirleme olarak, işte, türev, derivasyon 5 kat, 10 kat, 20 kat, 100 kat Uzana gidiyor. Şimdi regülasyon olmadığı zaman da alıp başını gidiyor. Ee, problem çıkmadığı zaman herkes mutlu bir şey değil. Sürekli artıyor, sürekli zengin olun hissediyorsun ama bir problem çıktığı zaman ev yok. Diyelim ki 100 bin dolar yatırmışsın e, evin 500 bin dolar olduğunu düşünüyordun evin değeri iniyor 200 bin dolara sen 500 bin dolar borçlanmışsın, 100 bin dolar ödemişsin, şimdi evini geri alıyor, 200 bin dolar sayıyor, sen 100 bin doları ödemişsin, onu da sayıyor, 200 bin dolar borcu çıkıyorsun. Sonuç ne? Yani 100 bin dolar ödemişsin, 200 bin dolar da daha borç ödeyeceksin, evinde yok. Şimdi bu tuhaf bir şey yani bu sistemin işte belki ben en abartılı şeklini Anlattım ama anlattığım şey e, hayal değil yani insanlar bunun için e, şeye çıkmışlar işte romanda protesto ediyorlar hatta bunun uç kısmı değil mi çırılçıplak yatıyorlar yani e, yani o, o kitleleri meydanlarda çırılçıplak yatma bu bir metafor olabilir ama neticede yani cılcı buldak hale getiren sistem nasıl bir sistem? Bunun bir arka planı olmazsa roman bunları koyamaz yani. Onun için ben o romanın her satır aralarında sistemin işleyişine göndermeler olduğunu, Don Delillo'nun o çapta birinin, ben adamın avukatı değilim ama o çapta birinin bunları güzel yapmayacağını, sistemi iyi tanıyarak, bilerek, zaten daha önceki romanlarında da tanıdığı ortada, Dolayısıyla bu romanda bize bir sürü gerçekliğin izlerini e, takip etme imkanı verdiğini düşünüyorum. E, bunun üzerine gidelim inşallah. Var bir, mı başka? Birkaç, birkaç şey var hocam benim dikkatimi çeken. Çok kısa onları şey. E, şey istedim, paylaşmak isterim. E, bu yen konusunu biraz aslında ben daha fazla düşünmek istiyorum. Ben de bir kere okudum sadece romanı ama kesinlikle bir kere daha okumak istiyorum. E, niye yen seçilmiş burada ve Mesela veriden çok fazla şey yapılıyor. Tamam biz de evet veri dünyasında yaşadığımızı söylüyoruz. Veri yeni petrol klişe bir tabir oldu artık. Ee, gerçekten e, algoritmalar dünyasındayız. İşte bu WhatsApp tartışması vesaire de son dönemde bizim verilerimizin kullanılarak aslında e, bir onu şeye dönüştürme, e, finansal bir getireye dönüştürme. Ama tüm analistler ve veri, yani romanda da çok fazla veri atığı var. Tersini söylemiş olmasına rağmen e, Erik belki içgüdüsel, Yen'in bilebildiği ve kendisinin de bildiği ama bir türlü izah edemediği. Yani e, ve bu romanın her tarafına yayılmış durumda. Yen'le ilgili e, analistlere ve verilere, algoritmalara rağmen Eri'nin başka bir şey düşünmesi e, ve bunu açıklayacak bir şey var. Bu gerçeği ortaya koyacak bir şey var. Bunu bulmamız lazım. E, ya Onun üzerine biraz daha düşünmek istiyorum. Niye acaba böyle bir şey seçildi? Ee, yen niye seçildi burada? Yene yen bir atıf var mı? Ee, bir para birimi olarak küreselleşme ile ilgili bir şey var. Yani sadece dolar üzerinden gitmiyor. Yani, e, o dönem için hala Çin ortaya çıkmakla beraber e, bugünkü Çin değil henüz. Yani Çin'in 30 yıllık bir şeyi var. 30-35 yıllık. E, 2000'lerin başında hala Japonya olabiliyor. E, yani Batı dışı dünyada hatırı sayılır ülke olarak Japonya vardı, onun rekabetçi ekonomisi vardı. Ben hmm. eminim ki bugün bu roman yazılmış olsaydı yerine yuana <gülüyor> yatırım yapacaktı. Şey de o onu öldürecek olan Berno da Levin önceden bir baht uzmanı yani Tayland parası değil mi baht? ona hmm. önemsiz bir parayı veriyorlar o da sıkılıyor oradan çıkmak istiyor çıkarmıyorlar yani böyle bir şey yaşıyor şirketiyle böyle bir problem yaşıyor ama tiplere bakıyorsun yani şoförler sokaklardaki tipler falan yani kozmopolis bir, bir dünya şehri sadece Amerika değil tamam yani hmm. dümende Amerikalılar var ama bir, bir küreselleşmiş dünyadan söz ediyoruz ee, dünyanın başkenti New York New York'un merkezi Manhattan Manhattan'da bir limuzinden dar bir odadan deyim yerinde ise idare ediliyor mesela şöyle bir şey var ee, o protestocular işte arada bir güvenlikle ilgili şeyler geliyor değil mi ihbarlar geliyor o ee, Şeyle, Torval mıydı onun e, Torval. Roma, e, polisi diyelim. E, şöyle bir şey hatırlıyorum. E, ya Başkan diyor. Yani başkanı öldürmek istiyor olabilir. Başkan önemli değil diyor. Sen daha önemlisin diyor. E, asıl önemli olan sensin diyor. Sana ulaşmak zor mesele diyor. Yani sistemin tıpkı fausta olduğu gibi sistemin asıl hakimi siyasetçiler değil ekonomiye hükmedenler, bugün içinde işte finanse hükmedenler. Boşluğa oynayan ve bir oyunla bütün varlığını ve karısının bütün varlığını kaybetmiş birisi bile olsa başkandan daha fazla e, ehemmiyetli olduğunu hissettiriyor. E, yani bu, bunu görmüş olması bile, bunu hissettirmiş olması bile bence çok önemli. Onun için boş cümle neredeyse yok diyorum yani. Evet. Burada belki Selman'ın sorusuna şöyle bir şey ekleme de yapabilirim ben. Yani veriler aksini söylemesine rağmen neden kendisi böyle bir riski aldı? Bence yani kimsenin başaramadığı şeyi başarma peşinde romanın kahramanı. Yani kendi üstünlüğünü ve farklılığını da biraz burada görüyor. Onun için çok büyük oynuyor. Kendini çok çok farklı bir yerde kimsenin göremediğini gören bir anlamda tanrısal bir pozisyonda e, görüyor. E, öyle bir e, cümle de var. Şu anda tam hatırlamıyorum ama e, yani tanrının özel olarak yaratıp en yüksek yere yerleştirdiği adam gibi bir cümlede geçiyor etinde Şimdi e, kelimesi kelimesini hatırlamıyorum. Evet. Nemrut gibi. Ben onun karşısına Nemrut yazmışım mesela. Yani o kadim şeyler, ingeler e, romanda var yani, evet. Bu şeyler, e, rotalar, mesela arabanın şehrin içerisinde e, yani sürekli rota değiştirmek zorunda olması e, ve her rotasını çevirdiği yerde bir ile karşılaşması. E, bana burada da bir metafor var gibi geldi. Özellikle bu 60. sayfada, ben de burayı kıvırmıştım, e, Torval geliyor. Yeni bir rota belirlemek mecburiyetindeyiz diyor. Mesela bu çok sık tekrarlanan bir şey. Evet. Yeni bir rota belirlemek mecburiyetindeyiz. Nedir ki durum diye soruyor Erik. Önümüzdeki sokaklarda su baskını var. Kargaşa durumu. Başkan ve onun nerelerde olduğu meselesi. Adam su gibi hareket halinde ve nereye giderse gitsin uydu alıcımız kitlesel yol açacak şekilde karışıklığın dalga dalga yayıldığını bildiriyor. Şehirde çok yavaş ilerleyen bir cenaze var. Şimdi batıya yönelmiş. Çok sayıda araç, yürüyen sayısız yaslı insan. Son olarak da şu, bölgede çok yakında bir etkinliğin başlayacağı raporu. Bu şeyler de e, hani Batıya yöneltiyor. Yani, her an her şey olabilir yani. Evet, ya buradaki şeyler e, araba yönlü Batıya yöneltiyor. Orada bir takım hadiseler kaygaşa var. E, başkanın hareket halinde olması, su baskını, e, cenaze. Daha sonra ilerleyen sayfalarda bu sefer e, araba diyor güneye doğru ilerledi diyor. Yani e, rotaların değiştiği ve her e, rotada da işte e, karşısında bu sefer büyük bir kitlesel eylemin çıktığı e, güneyde. Güney'e yöneldikten sonra orada kadın e, korumayı Mısırlı bir profile benzetiyor. E, araba yönünü güneye çevirdikten sonra. Ya buralarda da ve bir şoför güney Asyalı. Yani güneye döndüler güneyle alakalı bir takım metaforlar daha ilerleyen sayfalarda baskın hale geliyor e, ve yine olaylar Ya yani oralarda da bir takım atıklar var gibi geldi bana ama e, biraz daha, üzerine ama daha... da üzerine düşünmek lazım hata konusunu da ilave olarak verelim yani o rotalardan ne çıkabilir onlara bak evet rotalardan yani ne çıkabilir şekilde önemli bir, bir kanan da asimetri adamın prostatı asimetri kaç yerde geçiyor tabii. İki, e, tıraşı yarım kalıyor, asimetrik kalıyor. Bir, bir tarafı tıraş ediyor, bir tarafı tıraş etmeden kalkıyor. Tıraşı hmm. asimetrik, hayatı asimetrik. Yani asimetrik kavramı üzerinde de çalışılabilir. Katil de sakın, Konuşmayanlara göre veremiyorum. Doğan sen mi alıyorsun asimetriyi üstüne? Yok ben görevimi aldım. Ben sadece katili de asimetrik diyorum prostatı. Artık, doğru. Doğru. Hocam Torval niye öldürüyor? Ben oraya şey yapamadım. Torval onu küçümsüyor. Benim hissettiğim bu. Yani Torval sürekli, ya tamam ben sana para karşılığı bakıyorum, ama ben senden daha akıllı. Sen niye bu kadar beyinsiz hareket ediyorsun? Bunu ona sürekli hissettiriyor. Bence hocam şöyle ne bir şey mesaj var. Mesaj var. Mesaj var bunun karşısında? Ben evde hissediyorum. Evet Bence hocam. Şöyle bir şey var. Yani vatandaş her <gülüyor> zaman kendisini riske atıyor. Yani acının da en sonunu hissetmek istiyor. Her şeyi tecrübe etmek istiyor. Yani korumasının şok tabancasını alıp kendi üzerinde deniyor mesela. O, his, o şeyi hissedebilmek için. Yani torval... Onun bu hesaplaşmasının önünde bence bir engel. Onu korumaya çalışıyor. Onun bir anlamda acziyetini, kendi kendini koruyamayacağını e, çağrışıyor. Bunu ne? bir engel olarak ortadan kaldırması lazım. Katili ya da onu öldürmek isteyen kimse onunla bizatihi kendisi hesaplaşmak istiyor. Yani bu anlamda aslında çok büyük bir cesaret e, göstergesi gö gösterisi e, sunuyor. Yani her şeyi Sonuna kadar kendisi tecrübe edip kendisi bizzat alt etmek, yenmek, e, başarmak istiyor. Ölümüne de bu e, bu his, bu arzusu, hırsı ya da e, sebep oluyor diyelim. Yani hakikaten e, Halim Bey'in dediği gibi e, araba limuzin onu evine de bırakabilirdi. Garaja gidiyor. Evet. Özellikle o sahneyi son şeyi kendisi oluşturuyor. Garaja bıraktırıyor, işte korumasını öldürüyor, şoförünü erkenden gönderiyor. Yani bu şeyi kendisi yani, bizatihi tecrübe etmiyor. İçine içine doğru gittiği açıkça. Yani bu işte kapitalizmin e, ne kadar büyük <gülüyor> bir cesaret gerektirdiğini, e, cesurların e, sistemi olduğunu da bir anlamda çağırıyor. Aramızda edebiyatçı <gülüyor> bir arkadaşımız varsa ona da bir vazife vereyim. Şu anda aklıma geldi. Mesela şimdi Dostoyevski'nin e, Cinler ya da Ecinliler romanında bir Kirilov var. Kirilov. intihar eden. E, bu Kirilov'la bunu karşılaştırabilir. O niye intihar etti? Şeyi neydi? E, yani nasıl düşünerek intihar etti? E, bu da e, Erik adım adım yani tamam biri bir Amerikalı, biri bir Rus, biri 1850'lerde yaşadığı, roman işte 60'larda, 70'lerde yazıldığına göre. Öbürü binlerde yaşıyor. 150 yıl arada mesafe var ama olsun. Bence şeyler birbirine benziyor yani iki, iki intiharın mukayesesi en azından bir yazı konusu olabilir. Hocam. Hittim. Buyurun. Hocam, i̇yi akşamlar herkese. İyi akşamlar evet. Zeliha sen evet. o, o yazı yazan sen miydin? Hangisi hocam acaba hı. o yazı? Yani hı. zaten 2-3 yazı geldi. Sen yazı hı. gönderdin mi? Evet ben gönderdim. Ben, e... Biraz uzunca bir yazıydı. Evet yani, biraz uzamıştım. Evet. Ben özetleyemedim çünkü yani. Sen hı hı. şimdi kendi yazını bize anlat bakalım. Evet. Ee, aslında benim anlattığım şeyi birçok... Kimse anlattı o yüzden çok belki anlatayım mı tekrar ama yani, beğenilmeyen yerlere yan <gülüyor> yani sana kaç dakika verelim. <gülüyor> istediğin kadar anlat bakalım yani dinleyelim seni. Güzel evet. şey. Ee, teşekkür ederim. Ee, Şeyi fark ettim yani ben de hocam... E Toplum ve e, insan arasındaki bağlantıyı, insanın toplumun oluşumundaki oluşumunda nasıl bir etkisi olduğunu. Ama işte orada bir Marx'ın sözü vardı. İnsan e, doğası mı toplumu oluşturuyor, toplum mu insanı oluşturuyor ya da hangisi hangisini ne kadar etkiliyor o bir boğanma. Erik aslında şey modern birey ve işe aslında tanrıdan rol çalarak başlıyor bir gökdelende oturuyor. Tıpkı o mitolojik hikayelerde olduğu gibi en yüksek yerde oturuyor. Ama o tanrı rolü üstüne çok uymadığı için de yine insan ilişkilerine muhtaç. Tabii insan ilişkilerinde sahici olamıyor. Çünkü şey hem tanrı kusursuz olması gerekiyor ama hem de o şeye ihtiyacı var. Ve roman boyunca hep bir yolculukta ya berbere gitmeye çalışıyor eski mahallesine. O bir anlam arayışı gibi geldi bana. Çünkü ee, şey. her şey çabuk <gülüyor> eskidiği için tarih ile zamanla bir irtibat kurmak istiyor yani. evet evet o ve de şey var orada hani sonunda ım, mahallenin ruhunu üzerine üflemesine muhtaç olduğu zamanlar vardı gibi bir şey yani ihtiyaç duyuyor o his olmasa ölecek e, enerji bulamayacak Oradaki berberin şeyi de zaten buna bir kanıt niteliğinde gibi. Yani sevecen, babacan bir adam paylaşıyor onunla yiyeceklerini, onu düşünüyor. E, silahın yanında olmalı, kendini güvende hissetmelisin vesaire gibi. E, aslında şeyi de o yüzden seviyor olabilir İbrahim'i de. Torval, Torval yine onun için bir tehdit. E, çünkü fizik, e, o lokantaya girdiği zaman, e, korumalık yaptığı zaman onun fiziksel görüntüsünü kıskanıyor. İşte şey biraz küçümsemeye çalışıyor. Yani şu an atıyor olabilirim de. Yani böyle bir İtalyan mafyası gibi bir şeye benzetiyor adamı ve aynı zamanda şey de var. Bütün kötü anlarına şahit oluyor aslında Torvalo'nun. Yani bunu yaşatmak istemediği için de öldürmüş olabilir diye düşündüm. Evet. Sonrasında ilişkileri var çok yüzeysel ama ilişkiye ihtiyaç duyuyor demiştim. Ama ilişkide aslında şeye ihtiyaç duyuyor sadece diye mesela karısı karısıyla en mutlu olduğu zaman yani kendine en iyi hissettiği zaman her şeyini kaybettiği ve açık açık onunla konuştuğu zamanlar mesela. Ama bunu yine şey yapamıyor devam ettiremiyor çünkü onun yardım teklifi hoşuna gitse de yardımı almak onun ruhen ölmesi yani orada bir kibir var yine ya da o arabadaki reynle yaşadığı o duygusal akım. Yani fiziksel birlikteyin ötesinde bir şeyi arıyor aslında. E, tehdit unsurları var, ya hep hu huzursuz. E, protesto, yani birkaç şeye değindim aslında. Protestoculara suikastçıya, yani protestocular bir tehdit gibi görünüyor teorisyenlere göre. Hani Marx e, mezar kazıcılar vesaire diyor ya hani. No. Ama aslında değil, protestocular yeterince samimi değil çünkü protestosunu yapıp tekrar iş yerine gidecek belki. Sadece doğrusu şeyi o kendini yakan adamı. Kendini? Yani kendini yakan bir adam çıkıyor. Ha evet, onu fark, fark etmedim hocam. Onu tek, orayı orayı tek fark tek edemedim. Protestocu olarak kabul edildi, o bölüme iyi bakın. Bütün şeyler piyasa hı. fantazisi diye protesto Ama hı hı. o kendini yakan adam tek sahici protesto bu. Evet. Çok, çok güzel. E, fark edememiştim. Bakayım hocam oraya da. E, suikastçi de aynı şekilde sizin az önce belirttiğiniz gibi. O da gerçek bir tehdit değil. E, ama şeyden çok rahatsız oluyor. Mesela Yahudi mahallesinden geçerken oradaki o geleneksel öğeler işte adamların işte o hasidilerin gelip geçici e, kıyafetleri sıradandığı onu rahatsız ediyor. Geleceğin gerçeğine bir tehdit olarak algılıyor çünkü or orayı. Ee... Bunu karşısından bu, da okuyabilirsin. Mesela ben İngilizce'ye baktım. Orada e, Türkçe'de e, şeyi e, geleneksel pazar diye geçmiş. Su kelimesini, Suk Arapça, Suk kelimesi olduğu gibi İngilizce'ye İtalik olarak kullanmış. Hı -hı. Yani Yahudice ve Arapça Piyasa Hı -hı. ile irtibat kurmaya çalışıyor. Bu tersinden yani bir bir özlemi de bir irtibatı da yani buradan kopmuş olmakla aslında çok şey tepe taklak olduğu Bütün Hı -hı. kendi e, ne diyeyim, içine düştüğü boşluğun Hı -hı. şu gördüklerinin artık hayatta olmamasıyla da irtibatlı olduğunu hissettiriyor bir yönüyle. Yani senin söylediğini Naksetmek için söylemiyorum. Hı hı. Öyle de anlaşılabilir bence. Yani tekrar o metne bakmak lazım bence. Hı, tamam hocam bakayım oraya tekrar. Yani bu romanda tarihi <gülüyor> olan ne varsa, hı hı. irtibatı sağlayan ne varsa bunların hep çift yönlü ele alındığını bir yandan zamanın karşısında eriyip gidecekler. Hı hı. Ama öbür yandan da yani tek tutunacağımız da bunlar. Bu, evet. iki, bu arada söylüyor. Evet. evet. Ama onu en çok uyuşturan şey işte o özel biri olduğu inancı ve Tanrı olduğu için geleceği de görmek istiyor. Yenin yükselmeyeceğini o da tahmin ediyor ama ya yükselirse diyor. Kitapta başka şeyler de var böyle adamın bu heyecan arayışını dair mesela şeyle ortak olması, o Bruta Fez'in menajeriyle yarış ortak olması veya bu yer altına indiği zaman, bir el falcısı falan arıyor. Bunun gibi şeylerle de... Sana bir aklıma geldi. Sen konuyu açınca sana onu görev <gülüyor> olarak vereyim. Tekin. Başlara doğru bir yerde bir resim şeyi e, satın almak gerekiyor. O da o şapelle bağlantılı. Evet. Hı -hı. Babette, bir kilise diyelim. Hı -hı. Yani kilisenin satın alınması gibi bir şey. Kiliseyi almış. Ucuza almış hem de. <gülüyor> yani onlar üzerine biraz düşünmek lazım. Yani ben şimdi okuyup geçtim. Orayı, orayı anlayamadım hocam. Ben de orayı orada. Şey, ben görmemişim bile birincisinde. Şimdi ikinci okuyuşunda bugün okudum. Hı -hı. Ya, önemli gibi geldi. Yani bir yandan sanata yatırım var ama Hı -hı. aynı zamanda kiliseyle beraber alıyor onları. Hı -hı. Ee, çok ucuza kapatıyor. Fakat çok onu da yine e, cinsel bir şey de var. Hı -hı. 30 31 milyonu alıyor. 31 milyon dolar alıyor. Yani 30. ben milyon... orayı aldığını fark edemedim. Yani şöyle yani ben bugün almak... gördüm onu. Bunu... Almak istiyor ama kadın sanki şey diyor. Bunu alamazsın. Şapel özel bir şey. Hani şapeli herkes al, al, Aldım bile diyor. Yani işte ben de bütün mesela şey yapamıyorum. Yani bugün Hı -hı. okuyunca onları çizdim. Hı -hı. Geçen sefer çizmemişim mesela. Ee, şöyle söyleyeyim. Geçen sefer Çizme oranım %20 civarındaymış. Hı hı. Bu oran şu anda %45-50'ye yaklaştı. Hı hı. Bir üçüncü okuyuşta artık kaçak çıkar bilemiyorum yani. <gülüyor> ee, en azından üzerinde çokça düşünmeye yetecek kadar şey var, malzeme var kitapta. Yani. Peki hocam o, o kısımla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Hemen şimdi aklıma geldi. Evet, öyle tabii. Um, bir video izlemiştim yani bu çağdaş sanatla ilgili. Yani o, gerçi çağdaş sanat değil de hani kapitalizm her yere yansıyor, sanata da yansıyor. Sanat işte çağdaşlaştı ve artık aslında gerçek bir şey de yok aslında ortada, eser de yok. Bir sanatçı ünlü oluyor işte o şehirde kimse. Bunun eserleri çok değerli diye o küratörler falan reklamını yapıyor. Ve oranın işte zenginleri diyelim bir şekilde fark oluşturmak için onu almaya başlıyor. Ama şeyi yok yani aslında bir değeri yok. Kadın şeyi eleştiriyordu. Ee, bu sistem bizim hem aklımızla hem duygularımızla oynuyor. Ve şey diyor yakında sanat da kalmayacak. Çünkü duygu olmayınca sanat e, üretimi gerçek bir sanat ya, üretimi... Ya da dinle de irtibatlandırarak onları bir çalış bakalım. Yani ne sonu çıkar bilemiyorum doğrusu yani. Yani benim... Bu konu beni aşar. <gülüyor> Hı, tamam hocam ama benim bakmak istediğim şey yani e, tam olarak netleştirmek için doğru anlayıp anlamadığımı anlamak için soruyorum. O Şapel'i alma isteğindeki orot, o ressamın resimlerini Şapel'le birlikte almak isteğinin... İstek değil, aldım Mutlu. diyor. Ben hatırlıyorum yani. Saydım parayı aldım diyor. Yani bir daha bak da şimdi tamam, gereksiz tamam. konuşmuş olmayalım. Hı -hı. Ben onu e, almış biliyorum yani. Hı -hı. Yanlış oluyorsak tekrar bakarız yani. Tamam. Yani orada onun nedenini mi, nedenini mi anlamaya çalışıyor? Ya bir anlıyor. çünkü dini bir sanatla dini birleştiriyor. İkisini hı. de parayla alınabilir bir hı hı. şeye, nesneye dönüştürmüş oluyor. Hı hı. Tam ne demek istiyor? Bakalım yani ben tamam. Anlayamıyorum. ama bana önemli gözüktü yani. Peki. Um, sonra Sonlara doğru da şey artık her şeyi kaybediyor yani kaybediyor her şeyini ve şeye doğru gidiyor aslında anlama doğru gidiyor. Limuzinlerin hep bir varoluşsal derinlik içerisinde limuzinler akşam olunca bu kadar ihtişamlı büyük limuzinler akşam olunca nereye gidiyor diye. Ve sonunda bir karanlık garaja girdiğini görüyor. O sırada adam şey Benno Levin ilk defa onu tam ismiyle çağırıyor aslında Eric Michael diye. O da bir önemli bir şey olabilir gibi geldi. Her şeyini bilen birisi aslında. Uzun zamandır da onu takip etmiş biri. Onunla yüzleşiyor ama adamı şey yapmıyor. Anlamak istemiyor yine de. Nasıl söyleyeyim? Bu Tam cümleleri hatırlayamıyorum da. Sadece anlamak istemediğini sen aslında yine uğraşsan, bir anlam arasan, bir şey arasan, bir fırsat oluştursan kendini bu kadar mutsuz hissetmezsin gibi ben No'yu da yargılıyor. Ben o şeyden Hı -hı. yani o konuşmalarından bildiğimde yani şu anda kalan çalışılması lazım. Kalan şey şu yani sistemin efendilerine itiraz edenler hatta onları yok etmeye çalışanlar bile Hı -hı. aslında ne yaptıklarını net olarak bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Bir, bir onlar da boşluktalar. Onlar da Erik kadar boşluktalar. Evet ama kendi... Ben, ben bu hissi edindim ama bunu biraz Metin üzerinde çalışmak lazım yani. Hı hı. Ama onu eleştirmesine rağmen kendi hala şey diyor artık yaşamamın bir anlamı var mı diyor. Şimdi bu da yeni şimdi aklıma geldi. Fromm'un bir kitabı vardı. Var olmak ya da yok olmak gibi bir şeydi ismi. Kişi kendi kimliğini... Olmak ben ya da de... sahip olmak. Olmak ve evet. sahip olmak mı? Evet olmak ve sahip olmak evet. Yani orada şey, meyalen şey diyor, yani kimliğini neyin üzerinden kurarsan o yok olduğunda da zaten yok olmuşsundur. Ee, şimdi adam da, erik de öyle hissediyor. Yani her şey yok oldu, kendi de yok oldu. Ben Benmo en son onu öldürmüyor ama zaten teknik olarak öldürmeyerek aslında öldürmüş oluyor. Ee, böyle bir şeydi. Peki, sen de metnini geliştir yani. Evet. Var mı başka yorum yapmak istenen arkadaşlar? Teşekkürler hocam. Biz teşekkür ederiz. Evet. Zannediyorum bugünlük bu kadar diyeceğiz. Ee, güzel oldu. Ben şimdi şöyle bağlayayım. Yani bunu e, ki e, önümüzdeki e, aya kadar tekrar arkadaşlara zaman verelim. Ve Beş arkadaşlar ne diyorum değerlendirme yazmıştı. Onlar değerlendirmelerini yeniden yazsınlar. Daha da geliştireceklerdir tahmin ediyorum bu e, sohbetten sonra. E, yazmayanlardan gaza gelip e, yazmak isteyenler e, olabilir. Fakat yekün, e, romanın alanından çıkalım. Yani romanın kendisinden çıkalım. Nedir bu küresel finans sistemi? Nasıl işliyor? En önemli enstrümanlar, şeyde 2008 krizindeki e, o felaketi doğuran özellikle enstrümanlar. Bunları daha iyi anlamaya çalışalım. E, gerekirse bir sonraki toplantıya kadar bir veya iki e, dar toplantı yapalım. Bu konuları bilen bir, bir iki kişiyi dinleyelim muhakkak. Yani ben buna büyük ihtiyaç hissediyorum. Ee, gelişmelere göre ya gelecek ay noktalarız bu kadar deriz ya da devam edeceksek ona göre kararımızı gelecek ay veririz. Ondan sonrası için romanlar var kafamda. Size daha önce söylediğim şimdi tam hatırlamıyorum ama e, devam edeceksek e, şimdi herhangi bir roman adı söylemeye gerek yok yani. Tamam hocam. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Belki o dönemde bir ara veririz, ikisini birlikte götürmen biraz zor olacak. Her hafta olacak çünkü seminer. Hmm. Dolayısıyla orada belki Mart ayı için bir şey veririz, mola veririz, Nisan'da tekrar devam ederiz. İnşallah hocam. Onları konuşacağız. Tamam. Ben de katılmayı isterim. Geçtiğimiz yıl işte yüksek lisans falan derken çok yoğun geçmişti. Bir de üstüne pandemi. Evet. Şimdi Allah'a şükür mezun oldum. İyi ee, Çalışmaya da başladım. Kemal e, Tayar'ın e. yanında psikolog olarak klinik... Öyle mi? Görev öyle ya. ha, evet. Kemal Hoca'ya her gün bir kitap özeti sunmam lazım. Yani yoksa seni başarılı asistan saymaz yani. Valla haklısınız hocam. Sabah akşam Kemal Hoca'dan böyle şey... ...ödevler geliyor çeviriler, makaleler şair, falan şair, birlikte şair, bir kitap yazıyor. Şair psikolog olmak da güzel bir şey yani. Evet. Onlara biraz da iktisat öğrenseydik Halim Başkan müthiş olacakmış ama iktisatı sevmiyorlar. Sıkıntı orada yani. Hmm. Vallahi bilmiyorum hocam. Bunun mesulü kimdir? Gerçekten yani biz e, anlamak da çok kolay olmadığı için insanlar anlamadığı şeyden biraz uzaklaşıyorlar doğal olarak. Ya kasvetli ilim adı zaten. Dismal Science daha 19. yüzyılda e, Karl mı vermiş bu ismi tam hatırlamıyorum. Ilmi kasvet. Bir de para vesaire yani hmm. ne kadar hepimiz peşinden koşsak bile hani elin kiri gibi. E, dolayısıyla böyle daha saf sanatçı ve ilim adamları e, iktisadi ne diyelim, alandan uzak durmaya çalışmışlar. Ama evet. işin psikolojiyle çok yakın evet. alakası var Hı, yani. Lesenlikle, para lesenlikle. psikolojisi para. yani çok ciddi anlamda Değil yurt dışında mi? çalışılıyor. Hatta parayla kurduğumuz ilişki ve işte kullandığımız dil üzerine ve psikolojimizi nasıl e, değiştirdiği, işte Çin'de yaşayan, doğmuş, büyümüş bir insanın parayla ...kurduğu ilişkiyle... ...Amerika'dakinin ne kadar farklı olduğuna dair... ...böyle bir sürü çalışmalar var çok ilginç. Siz şey demiştiniz hocam... ...o cümlenizi hiç unutmuyorum. Para insanın ruhunu paralar demiştiniz. <gülüyor> e biz de ruhla uğraşıyoruz. Yani ruh hastalıklarıyla... ...kesinlikle bakmamız lazım ona. Benim oğlum yıllar önce... ...işte bu İTÜ'nün... E, ...Sani Suni... ...programından mezun oldu. Yani... <gülüyor> bir iki dönem Türkiye'de, bir iki dönem de Amerika'da okuyorlardı dönüşümlü. Hı. Sonra Çin'e gitti. Yani i̇şletme okudu, İTÜ Hı. saniye programıyla. Çin'de lojistik öğreneceğim dedi. Bir yıl hazırlık okulu okudu. Oradaki böyle çok saygın bir üniversitede, Şangay'da. Fakat Hı. devam etmeyeceğim dedi. Döndü, alışamıyorum dedi. Bunların tanrısı para dedi. Sen yani dedi bize kompütçüs bir şeyler anlatıp duruyorsun. Senin anlattığın gibi değil dedi. Avrupalılar, Amerikalılar gibi de değiller bunlar dedi. Hmm. Onlar son kertte ne kadar ateist, buist, buist olsalar da Hristiyanlığın şeyi var üzerlerinde. Her şeye rağmen yani insan nedir, dostluk nedir e, biliyor dedi Avrupalılar, Amerikalılar. E, Çinlilerde ben bunu hissedemedim dedi. Hımm. Bunlar dedi tek tanrıları var para dedi kazanç dedi başka hiçbir değerleri yok dedi Tabi nihayet bu bir genç insanın bir yıllık tecrübesinde <gülüyor> Hani ruhunda kalan şeyler yani bunu ne kadar genelleyebiliriz ayrı bir mesele Buradan hemen bir Çin felsefesi Çin psikolojisi çıkarmayalım ama yani böyle deyip geldi Gerçi Çin'le iş yapıyor ama Çin'den uzak durdu yani Evet, yavaş yavaş arkadaşlar geliyor. Mesut Tok, Kelim Şişman yazıcı. Ben burada böyle bütün isimleri okuyamıyorum ama. Merhaba hocam, hayırlı akşamlar herkese. Hayırlı akşamlar. Ee, geçen günkü toplantıdan sonra, Erkan Kirimci ile yaptığımız toplantıdan sonra benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Yani bu buluşmaları ister ayda iki defa, ister dönüşümlü, onu artık vakıf yönetimi düşünsün. Yani bizim topluluğumuz böyle sürekli, bizim ana meselemiz finans dünyasını, ekonomi dünyasını anlaşılır hale getirmek. Romanları bunun için okuyoruz. Yani ayrıca roman zevkimizi tatmin için ya da romanı diyelim sosyal bilim çalışma Ben bunu başka yerlerde yapıyorum ama Boğazi Yönetçiler Vakfı'nda yapmak istediğim aslında romanlar üzerinden bir edebi Hı. tartışma yapmak değil. Yani onlara, iş adamlarına, yöneticilere, kendi bulundukları sahada romanların ne kadar ufuk açıcı olabileceğini onlara hissettirmek. Ee, ama demek ki nihai gayemiz aslında o alanı daha anlaşılır kılmak. Ben onun için acaba e, dönüşümlü mü yapsak? Yani bir ay bir roman ya da ayda bir roman artı bir başka program yapalım. Yani Erkan Kilimci'nin şeyine benzer şey. Erkan belli yani finans dünyasında belli tecrübeleri olmuş. E, fakat yönetici olarak çalışmış. Yani başkasının ajanı olmuş. Başkasının adamı olmuş. Mesela şöyle birini bulabilir miyiz? Kendisi küçük de olsa, küçük çapta da olsa, kendisi bizzat yatırım yapmış birisi. Yatırımcı olan birisi. Yani Erike daha fazla benzeyen birisi. Ya da bir, bir iktisat e, hocası. Bu işleri çok iyi çalışmış. Bir iktisat hocası. Yani buna benzer şeylerle ve onların bize tavsiye edeceği kitaplardan önceden hazırlık yaparak. Yani Batı dünyasında bu Michael Lewis'in yazdıkları var. Bu Siaku benzeri kitaplar var. Bunların sayısı epey arttı. Bunların ee, yönetim bağlantılı olanları da var. Yani yönetim psikolojisiyle irtibatlı olanları da var. Onları da Bahattin Aydın gibi arkadaşlardan sorarız. Ee, yani böyle bir fikir geldi Erkan'ı dinledikten sonra. Yaptığımız iş bana biraz ek, eksik gibi geldi. Onu, onu hissettim. Ee, Erkan'ın sunumundan herkes aynı şekilde etkilenmiş olabilir. Benim için çok e, derinleştirici oldu. Çok etkileyici oldu. Evet. Yani o, o şeyde biraz burada bu fikir kabul görmese bile ben o alanda biraz ilerlemek istiyorum. Yani her ay piyasanın içinden ya da piyasayı dışarıdan inceleyen, akademik tarzda inceleyen bir iki kişiyle bir şekilde görüşme imkanımız olsun, halleşelim, konuşalım. Yani burada bunu nasıl bir vakıf e toplantısı haline getirebiliriz onu bilemiyorum. Yani arkadaşlar düşünsünler. Ben böyle bir giriş yapayım da sonra sorularınız bağlamında konumuza devam edelim. Önce de güzel olur hocam. Yani e, biraz pratiğe dönük sahadan da e, tecrübeli arkadaşların e, katılımıyla e, birbirini bütünler diye düşünüyorum. Yani kafamızda bir iki isim de var işin doğrusu. E, istişare ettiğimiz. Onları da önümüzdeki süreçte şey yapabiliriz. Davet edebiliriz. Ya güzel Güzel. Evet, bir ses geliyor ama ulaşmıyor bize. Sizin band genişliğiniz biraz e, düşük galiba hocam. E, zaman zaman e, görüntü gecikerek geliyor bilmiyorum. Bende mi var bu problem? Ee, ama yani sesle bir sıkıntı yok. İnternette bir sıkıntı olabilir yani. Bilemiyorum onu. Bu ev interneti kullanıyorum ben. Evet. Bu işlerden de çok anlamıyorum doğrusu. Ama mesela yani haftada bir bazen iki toplantı yapıyorum hiç böyle bir şey duymadım yani. Belki Şeyler oluyordu. kaynaklamıyor olabilir. Süre süre kısıntıları oluyordu yani belli bir süreden sonra kesildiği oluyordu. Sonra o problem de kalktı. Bilemiyorum yani. Biz evet. biz Selman konuşup şey yaparız, organize ederiz hocam. İsimlerden de fikirlerim var. Diğer arkadaşlardan da fikir soralım, önerdikleri isimler olabilir. Değişik bir şey yapmış olalım yani. Önümüzdeki ayların, yani konuya yavaş yavaş sizi sinirlayın bari. Önümüzdeki ayların iki kitabı olarak da benim. E, aklıma saatleri ayarlama ensüsüyle e, Momo geliyor e, saatleri ayarlama ensüsünü kendim için istiyorum e, uzun zaman önce okumuştum e, üzerinde de yazdım o zamanlar şimdi yeniden dönmek istiyorum yani 20-25 yıl önce e, okuduğumda ne kaldı şimdi okurken neler anlayacağım neleri farklı göreceğim onu bir hissetmek istiyorum Momo'yu da önemsiyorum doğrusu. Yani bir çocuk romanı gibi görülmemeli. Benim şeyimden geçenler bunlar. Sizin önerileriniz varsa roman olarak onları da dinlemek isterim. Hocam benim roman değil de gruba da aslında resmini atmıştım. Bir tane e, kitap ee, onu önerebilirim. Hangisi? Ee, olağanüstü kitlesel yanılgılar evet, ve kalabalıkların o evet, o. çok güzel bir kitaptır. Yani şeylerin e, zannediyorum 1600'lerdeki bu e, evet, alet evet. falan gibi şeyleri. İki alıyorum. ayrı kitabı, daha doğrusu Risale gibi kitabı birleştirmiş. Evet. Tek kitap haline getirmişler. Bence çok güzel. 16. ve 17. yüzyılda e, borsanın nasıl algılandığı, toplumları nasıl e, etkilediği, kitlesel çılgınlığa nasıl dönüştüğünü anlatan, e, işlemlerin ne kadar karmaşık olduğunu, o dönemden bile Evet. çağ satışlar, opsiyonlar e, vesaire farklı bir sürü tekniğin, karmaşık tekniğin uygulandığını detaylı bir şekilde anlatıyor. Bence güzel bir kitap. Yani ben orada mesela şeyi hatırlıyorum. E, bazı Yahudi bankerler yani beş saat, iki saat, üç saat önce bile İspanya kralı e, Filip'in ölüm haberini getirin e, en az iki milyon kazanırız falan gibi böyle. Yani o zamanlar bile bu işler bu kadar şeyse e, evet. başlaysa ve etkiliyse siz gerisini düşünün yani. Çok doğru. Benim de kastım buydu. Yani sen biraz daha tarihi bir kitaptan söz ettin. Yani bunun daha modern benzerlerini ben kast ederek söylemiştim doğrusu. Tabii bunu da okuyalım. Ee, yani öyle şeyler okuyalım ki bir yandan e, kurgu olmayan bir şekilde e, zaten önlenme ölçüde kurgusallaşmış olan bu finans piyasalarını bize anlatıyor olsun. E, teknik ayrıntılarına girmek anlamında söylemiyorum. Yani Oyun nasıl dönüyor? Bunu anlayalım. Ee, romanlarla mukayese o zaman daha kolay olur. Daha rahat olur. Daha iyi değerlendirmeler yaparız. Ee, bir de işte bu işin ustası olan insanları getirelim. Siyaset vesaire gibi şeylere fazla girmeden e, uluslararası piyasaların mesela bugün dolar yine yükselmeye başladı. 7-20'lere, 25'lere çekti. Ne oluyor yani 690'lardan bir günde 720'lere ne çıkıyor bir söz üzerine hangi şeyler Ege'deki gerilim Yunanlarla olan gerilim mi şu mu bu mu yani bunlar bunlar nasıl etkiliyor nasıl bu işler nasıl manipüle ediliyor bu bunları daha derin daha doğru anlamamız lazım ee, yani yerine göre bu işleri kafa yormuş siyaset bilimcileri bile dinlememiz lazım. Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben de e, şeyi aklıma geldi de e, Halim Bey. E... Senin yüzünü niye göremiyoruz konuşan arkadaşım? Sinan ben... Evet hocam. Senin yüzünü göremiyoruz ama. Yani <gülüyor> şeye, ses şeyine basmışsın ama görüntü butonuna basmamışsın. Bak bunları öğrendim mesela ben yani. <gülüyor> Yüz görümlülü Çok... istiyor olabilir. Anladım. Şimdi oldu. Bak şimdi gördük işte. Çok kısa bir hocam. Evet. Cep, cepten konuşuyorsun herhalde böyle. Evet. Cepten göre, bağlı. de ben. Ee, evet. Hocam ben de evet. şeyi önereceğim. Ee, cinnet Panik Çöküş kitabı vardı. Kilder Berger'ın. Belki o e, incelenebilir diye düşünüyorum. Bu finansal piyasalarda cinnet panik çöküş. Evet. Güzel mesela. Ben okumadım ama yani işte bunları kastediyor. Kastettiğim bu türde kitaplar yani. Bir de benim aklıma hani şey de geldi ama nasıl karşılarsınız bilmiyorum. Yani roman incelemesi yapıyoruz ama belki bir oturumda film incelemesi yapabilir miyiz? Yani örneğin yönetecek hani... bir arkadaş varsa yaparız. Yani gayet açık. Çünkü ben çok sinema seyretmiyorum açıkçası. Çok arzu ediyorum ama vakit ayıramıyorum. Yani önceliklerim var diyeyim. Ama çok arzu ederim. Yani böyle bir şeyde ee, tabii aynı anda filmi böyle seretmez mümkün değil Seyrettiğimiz bir filmi önceden serilmez sonra gelip üzerine konuşacağız yani e, bu, ya benim o, o anlamda var mı, ya o anlamda aklıma hani Godfather e, üçlemesi geliyor açıkçası hani çünkü e, serinin ilk filminde direkt e, maf bir mafya ailesini anlatıyor e, Amerika'daki serinin, evet. serinin ikinci filminde e, Küba'ya yatırım yapan ki gerçekte de işte Meyer falan anlatıyor aslında. Bir eğlence sektörüne girişimde bulunan bir aileyi anlatıyor. Serinin son filminde ise işte vakıflar üzerinden legalize olan ve hatta işte bence filmin üçüncü ve son filmi çok beğenilmemesine rağmen ara alt metin anlamında çok zengindir. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani hmm. mesela e, finans bir silahtır, politika ise titiği nasıl çekeceğini bilmektir. Ya da işte e, yine filmin bir yerinde e, e, If we can learn to cooperate, share markets and rule our world, we can defeat any competition and in the world gibi böyle hani çok e, nokta atışı. Hmm. E, daha sizden de duyduğumuz işte kapitalizmin o tekelleşme, rekabeti ortadan kaldırma anlayışını çok böyle gözler önüne seren bir e, yapısı var filmin. Hani bunun üzerine bir tartışma yaparsak bence verimli olacağını Bunları da not edelim. Bak bu hem hem film düşüncesini, yani silama düşüncesini hem de işte örnek olarak diyelim ki Godfather 1, 2, 3. En azından 3 yani 1, 2'yi izlemesek bile 3 bizim konumuzla daha yakından irtibatlı. Evet, evet. Ee, şimdi karar vermeyelim yani şu anda konuşalım. Arkadaşlar fikirlerini söylesin. Bugünkü sohbetimiz biraz da bundan sonraki şeyi buluşmaları şekillendirmek tarzında olsun. Evet, peki başka önerisi, düşüncesi olan var mı? Hocam, evet. ben tabi gruba yeni dahil oldum. Cehaletimi hoş görün. Hani Bu alana e, dahil birisi değilim. Ama yakın zamanda okuduğum bir kitap var, roman değil. Bu anti kırılganlık, siyah yazarı. Bu da bu Siyah Kuğu'nun işte olduğu bir dünyada yaşamak için ne tür önerilerden faydalanabileceğimizi olacak. Evet Çok hocam. Evet. Aa, ben iyi. de okudum. Güzel bir kitap. Evet güzel bir kitap. Yani, Siyah Kuğu'nun e, yazarının yazdığı bir kitap. Birkaç Hı -hı. başka bir kitap daha var. Evet. Profister e, Yatağı diye. Güzel Evet evet yani, o kitabı da okudum o da çok güzel yani evet. ikisi de roman değil o daha ziyade özlü sözler evet, ve şeyin bütün anlatmak istediğim bir roman bir de yani <gülüyor> bir kurgu bir de non fiction tamam e, okuyalım ya da dinleyelim evet, evet. yani bunu, bunu tavsiye evet. etmek isterim yani onu da not edelim Hı -hı. siyah yani kuflas anti kırılganlığı anti kırılganlığa Türkçe bir isim bulamamış mı <gülüyor> yok hocam Anti kırılganlık. Peki. Düşünelim yani ona bir şey bulmak lazım yani. Ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Momo ikisini de okudum. Bak onu, onu, ben, anti kırılganlık yani kırılgan olmamak değil mi? Yani o kadar Hı -hı. İngilizce anlıyoruz. Hı -hı. Hocam tam öyle öyle değil. Ne e, diyor? Aslında e, bu kırılganlık e, karşısına zaten bir kelime bulamıyor e, Nesim Talip. E, oradaki evet. bahsi onu bu tür kriz dönemlerinde özellikle güçlenen, yani kırılgan i̇şte, olmayan anlamında değil de bundan istifade edin. Masum Kırmızı, masum kırmızı güle, güle sorsaydı bana diyecek ki yıkılmadım ayaktayım. Onu demek <gülüyor> istiyor değil mi? Hocam evet, yani, bizim haha, psikolojideki personal growth dediğimiz bir şey var. Travma sonrası insanların daha da geliştiğini ve büyüdüğüne hmm. karşılık gelen... Sanki Anladım. bunu karşılıyor gibi ama Bunlar evet. Kırılganlık... yalnız daha iyi, en azından benim de şeyim olur, karşıtım olmuş olurlar. Dolayısıyla güzel olur yani. Ya Freddie evet, Aylin şeyini bulamamış. Kendi etkisi yani öyle. Mi? Evet, bir tür yaşam rehberi gibi yani böyle şey de var, pratik kendince yani hani tavsiyeleri de var. Tabi siyah. Kuyu okuduktan sonra hani daha iyi oturabilir diye düşünebilir hani okuyucular. Fakat yine de şey okumayanlar için de şey yapıyor yani o Benim için önemli olan veriyor. Bu iki kitabın da sistem tarafından çok fofolanmış olmasıdır. Yani bu kitaplar hı. batı medyasında çok övülüyor, çok üceltiliyor, çok reklamı yapılıyor ve milyonlarca satıyor. Hı hı. Ee, bunun başlı başına bir sistem tezgahı olduğunu da düşünüyorum ben. Ama yani bunu o kitapları ve yazarlarını kötülemek maksadıyla söylemiyor. Yani bu tarafını da görmek lazım. Hı hı. E, okuyalım yani güzel yani. Ama içeriği içeriği biraz tersi bir mesaj veriyor gibi hocam. Yani Nesim Talip eskiden finans piyasalarında çok başarılı olmuş bir finansçı aslında. Lübnan kökenli bir aileye mensup. Yani doğu kökleri de var nispeten. Ama o piyasanın bütün şirketliklerini, çarpıklıklarını da aslında görünmüş, görmüş ve o işi tamamen bırakmış. Bir sürü e, bu e, finans e, piyasalarındaki e, işte genel geçer kurallara karşı da zaman zaman farklı çıkışları da olmuş. Genelde kitaplarda biraz onlardan da bahsediyor aslında. Güzel, bak epey kitap şeye çıktı şimdi. Bunları, bunları not edelim sonra. Bir, bir sıraya koyarız. Ona göre bakarız. Teşekkür ederim. Peki başka görüş etsek arkadaş var mı? Yani hem mevzu üzerinde hem de Kozmopolis'i okuyup da şu noktasına dikkat etmemiz lazım filan diyecek olan var mı? Çünkü Kozmopolis'i genel olarak konuştuk. Bir de Kozmopolis'ten hareketle Erkan Kilimci'yi biraz dinledik. O her ne kadar Kozmopolis'e, Metropolis'te demekte de ıslarda ise güzel şeyler anlattı ee, Evet doğan en Doğan elini kaldırmış ama kendisi yok ortada bir el görüyorum sadece durup durup böyle ortaya müthiş bir fikir atar Doğan ama bugün ben şeyte yazdım hocam ee, bir borsa spekülatörünün ları diye bir kitap var biraz eski tarihteki sprinkulatorın hayatı hmm. güzel yani onu da listeye alalım yani bir de şey e, kitabı var borsa Risalesi hava oyunları diye abidin paşayı anlatan bu celali yılmaz diye bir arkadaş celali celaliyi bulalım celali evet, Elbise, yani abidin paşa o hava oyunlarını güzel bir şey olabilir şey de onu o bir yere misafir edelim hocam en, en başta şeyi önermiştiniz ya, e, o Makay'ın kitabını, e, o balonlar, lale balonu vesaire, e, o, o kitap dahil olmak üzere. Ben mesela o kitabı ben Celali'den ilk duymuştum bundan 15-20 sene önce. E, Celali bize Osmanlı döneminde bu hava oyunlarının, spekülasyonların nasıl başladığını, nasıl geliştiğini, nelere ulaştığını yani... Ee, 1860'larda 70'lerdeki oyunların düzeyine bugün şimdi bu bitcoin vesaire gibi şeylerle yeni yeni ulaşıyoruz. Yani o kadar ileri bir hacmi bugüne göre çok büyük olmayabilir ama kendi şapında o günün ekonomik büyüklüğüne göre çok önemsenmesi gereken bir oyun dönemi yaşanmış Osmanlı'da. Onu bir gözden geçirmemiz lazım yani. Biz bir işin mantığının peşindeyiz yani. Felsefesinin, işleyiş tarzının, o kafayı, o ruhu, o psikolojiyi anlamak istiyoruz. Onun için bence Osmanlı'da hava oyunları rahmetli Haydar Kazgan yaşıyor olsaydık ona giderdik. Ama vefat etti. Ee, biz Celali'yi arayıp bulalım. Uzun zamanda görüşemedik. Şu an Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi öyle mi ne 2020'den. güzel. O, güzel. Ee, şey yaparız. İrtibat tamam. kurarız inşallah. Güzel bu epey gelişti konumuz yani. Var mı başka? Osman Kadirhan Kayseri'den yok mu böyle bu işlere kafası çalışan? Kayseriler yaman olur yani. Biz ticaretten anlarız diyecek yani. Bu finans işleri bizi bozar. Evet isimler görüyorum ama bazılarının tabi sesi genç gelecektir. Hocam ben bir söz alabilir miyim? Müsaadeniz evet Hakk'a alabilirsin. Ee, ben kısaca bir kendimi de tanıtayım. Hakk'a Karataş. Ben de Erkan Kilimci'nin e, geçen haftaki toplantısına katılım sağladım. Zaten kendisiyle de Ankara'dan çok yakından tanışıyordum. Beraber çalışıyorduk sayılır. O Merkez Bankası saniyede ben Hacine'de çalışıyordum. gelen genel mücadırmışydım ben. Altı yıldır 2014'ten beri. 2020'de istifa edip e, İstanbul'a döndüm tekrar. Yuvamı döndüm diyelim. E, d çalışıyorum şu an. D2'de olarak çalışıyorum. Dışakönülmüsü e, bu Kesinlikle. topun da çok faydalı oldu benim açımdan çünkü bir romana hakikaten farklı perspektiflerden bakmayı öğrendim sayılır bu vesileyle. E, eskiden bir kere okurdum, harbuki bir kere okumak demek romanı belki çok, çok anlarsınız ama şimdi böyle siz söyleyince, yani elime e, kalemi alıp çizerek not alarak okumaya başladım. Çok böyle derin manalar daha çıkarmaya yeni yeni daha alışmaya başladığımı söyleyebilirim. E, tekrar şimdi Erkan Kilimci'nin konuşmasından başlayacak olursak, Erkan Bey şöyle bir şey söyledi çok doğru bir finansal varlık ki bu finansal varlık bir kredi olabilir, bir döviz olabilir, bir gayrime herhangi bir gayrimenkul olabilir, bir borsa de olabilir. Değerini belirleyen temel şey nedir? Nakit akımıdır dedi. Yani bu hiç saçmaz bir gelenek doğru tabii ki. Ben de hani, Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nden bankacılık ve finans alanında doktoram da var. Oradan ben de ilk öğrendiğim şey budur hani, Bir finansal varlığın temel değerini belirleyen şey nedir dediğim zaman da o finansal varlığın gelecek dönemdeki getireceği nakit akımları. E, bu doğru, tamam ama burada şunu eksik bıraktı gibi geldi bana. O nakit takımlarının değerini belirleyen asıl şey faiz oranı, yani iskont oranı diyoruz. Çünkü bu bir yıl sonra alacağı 100 dolar ile bir varlığın, 10 yıl sonra alacağı 100 doların bugünkü değeri eşit değil. Onu bir iskont oranı bugünkü değerine getiriyoruz. Bir finansın temel mantığı budur. Bu bütün finansal varlıklar için geçerlidir. Ev için de geçerlidir. yani bir gayrimenkul aldınız. Gayrimenkulun fiyatını belirleyen şey... Bir de niye aldınız? Onun değerinin artacağını beklersiniz. Ya da kira verip kira gelir al diyeceksinizdir. O gelirlerin ikisinin de bununla indirilmiş halidir aslında finansal şey e, varlığın değeri. E, tabii bir de şunu söylemek lazım. Yani Erkan Bey tabii e, finans tarafı daha ağır basıyor ama asıl para politikasının başındaydı. Üç yıl genel bir yararlılık yaptı. İki yılda Merkez Başkanlığı yaptı. Para politikası da asıl finansal varlıkların değerini belirliyor. O biraz önce bahsettiğim faizi belirleyerek Nitekim erik de zaten bizim romanın kahramanı da hep Japonya Merkez Bankası'nın adım atmasını bekliyor. Hatta şöyle ifadeler gördüm. İşte Japon ya da iflaslar artmış. Bu iyi bir şey onun için. Niye? İflas artması demek işte Japonya demek ki ekonomi kötüye gidiyor. Merkez Bankası faiz indirecek ve faiz indirmesi de onun işine geliyor. Çünkü Japon ile borçlanmış. Onun maliyetini daha da aşağı çekecek. Bu iyi bir şey onun açısından. Dolayısıyla bu para politikası kısmına da biraz değinmek lazım. Yani finansal piyasalar Diğer başka bir piyasadan bahsettik deriz ki arz ve talep deriz, bileşiyor deriz, işte fiyatı orada oluşuyor deriz ama bunu finansal piyasalar açısından söylediğim zaman tek başına bu yeterli olmuyor. Çünkü bir de Merkez Bankası gibi bir kurum var. Hani çok e, şey tartışmalarda girmek istemiyorum. İşte bağımsızlığıydı, şuydu, buydu, kime bağlı mıydı, faizi arttırdı, azalttı. Ama evet. e, işin felsefesi tarafını bir tarafa bırakacak olursak, Merkez Bankası'nın asıl e, adımları çok e, önemli oluyor burada. Finansal varlıkların bütün finansal varlıklar için geçerli bu. Alacağı değerle ilgili. Bir diğer şey de yine bu erikte de var. beklenti. Erkan Bey de biraz bahsetmiştim. Yani bir insan bir varlığa niye yatırım yapar? İşte o varlığın fiyatını artacağını düşünüyordur. İşte fiyatın niye artacaktır? İlerideki nakit akımları artacaktır. Bir firma mesela yatırım yapmıştır, oradan kar elde edecektir. Öyle bir beklenti olabilirsiniz. Ya da işte biraz önce söyledim payda da onun bir diskont oranı vardır. Yani nakit akımları aynıdır ama e, faizler çok düşükse, ki Merkez Bankası indirecekse faizi, e, finansal varlığın değeri artabilir. Niye? Çünkü payda düşecek olacak nekit takım aynı bile kalsa bugüne ender zaman daha fazla bir e, değeri olacaktı diye <gülüyor> bu tür, yani üç tane şey ben burada ortaya koydum hani belki bu ekranla tartışabiliriz. Birincisi beklentiler en yani sondan başlayayım. İkisi merkez bankasının para politikası yani bu da bütün finansal barakları etkileyen bir şey hani böyle mi olmalı biraz için yani yeni bir küresel finansal mimari tartışmalarda hep e, bu tam gündeme geliyor merkez bankası ya da devlet diyelim daha geniş çapta. Finansal piyasalar ki elektriklerinde mesela Amerikan başkanını sevmiyorum demişti. Hani o başkanımı sevmiyor yoksa genel olarak orada aslında kamuya devlete olan bir şey var. Çünkü finansal piyasalar bütün dünyada kamu tarafından en çok denetlenen, regüle edilen, işte şunu yap, bunu yapma, şuna sınır koyalım. Mesela bankacılar da vardır, bankacı arkadaşlar daha iyi biriler. Bazen standart, standart, standart vardır. İşte aldığın risk kadar sermaye koyacaksın sen çünkü iflas ettiğin anda. Bir şekilde toplumun cebinden çıkıyor, devlet müdahale ediyor. İşte devlet vergilerle bunu e, süvans ediyor bir şekilde. Yani maliyeti çok yüksek oluyor. O maliyete katlanmadan önce sen buraya bir sermaye koy tarzı bir yaklaşım var. Bu tabii sadece işin bir boyutu. Bir diğer boyutta işte başka şeyler de okuyabilir. Peki bankalar ya da finansal kurumlar buna nasıl cevap veriyorlar? Onlar da yani finansal teknoloji ki bu Erek'te de geçiyor, bizim romanda da geçiyor. Teknoloji çok yoğun kullanılıyor. İşte çok yeni yazılımlar hatta Erkan Bey de bahsetti. Artık robotlar kullanıyor. Hani normal yazılımları da geçtik. Hani i̇nsanların yaptığı bir yazılım, insanların kullandığı bir yazılım değil. Arka tarafında belki yapay zekanın rol aldı, robotların rol bir düzen odoru gidiyoruz. Şu anda hızlanmıştır hatta. Covid de bunu biraz daha hızlandırdı. Bunu temelledim aslında. Devletin çok fazla bu piyasayı regüle etmesi. Ama piyasada mutlaka bununda da bir yer buluyor. Mutlaka almak istedik ki 2008-2009 finansal krizinde de bunu gördük. Yani çok yüklü bir faiz indirimi vardı öncesinde Amerika tarafında. Başka sebepler da olduğu söyleniyor tabii de şimdi oraya da çok girmeyeyim ama ee, finansal piyasalar devlet ne kadar sınıf koyarsak korsun mutlaka inovasyonla, fintechi de kullanıyor, finansal teknolojiyi de kullanıyor. Ki bunlar eriklere geçiyor, bizim romanda da geçen kavramlarda o yüzden biraz düğüm çıkartıyorum. Bir şekilde kaçacak bir delik buluyor ve istediği riski alabiliyor. Nasıl bir de şöyle bir anlaş vardır piyasalar, finansal piyasalarda. Bu ee, bütün krizlerde bu olmuştur. Bir kriz çıktıktan sonra devlet mutlaka kurtarmak zorunda kalıyor. Yani ona karşı da bir güvence hissediyorlar, bir nevi garanti var gibi. Ya yani biz bastak bile devlet bir şekilde kurtaracak. Peki o, o firmalar batınca, bankalar diğer finansal kuruluşlar batınca yine benim romanda da dikkatimi çeken bir şey yer vardı. Limuzin şoförlerini sayıyor, hepsinin mesleki sayıyor. Şunlar olabilir, şunu bekliyorlar olabilirler. Bu limuzin şoförleri kimi bekliyor? Bakın, Guy de bekliyor olabilir diyor. Yazılım girişimcisi, yine finansla alakalı. Risk yöneticisi, risk yöneticisi daha çok hep finansal piyasalarda Bir real sektörde yeni yeni var bazı şirketlerde, büyük şirketlerde görüyorum. Onlar da tabii finansal yönetim yapıyorlar ama asıl çıkış noktası risk yöneticisinin finansal piyasada, bankalarda, diğer finansal turşlarda borsacı olabilir, Borsacıya bekliyor olabiliyorlar. Yani bunları bekleyen, bunlar Limuz'un şoförlerinin bunları bekliyor olabileceğini söylüyor. Demek ki bu adamlar aslında çok zenginler. Yani bu işten özellikle çok kar elde ediyorlar ki bildiğim sahibi olabilmişler bi şoförleri var özel şoförleri var yani reyans sektörle, finansal sektörü kıyasladığımız zaman reyans sektörde bu kadar çok ya da bu kadar kolay kâr elde edilmiyor finansal sektör çok hızlı özellikle büyüme döneminde çok hızlı kâr elde edebilen bir sektör ee, ben buraya kadar şimdi bir ara vermiş isterseniz. Evet. diğer bir söz çok, çok güzel şeyler söyledi yani batacağı zaman da e, o aldığı büyük riski yani yüzde 80-90 nispetinde devletin halkın sırtından Fonlayacağını da biliyor yani. Evet, bu hayır. diğer şirketler için geçerli değil yani. Evet. Peki. Var mı başka katkılar, yorumlar? <gülüyor> Mesela bu Merkez Bankası meselesi şu günlerde biraz Merkez Bankacılığı tarihi okuyorum. Yani neredeyse 20. yüzyılın ortalarında başlayan bir şey. Yani daha önceki bütün merkez bankası dediğimiz şeyler, bugünkü merkez bankaları değil, özel banka gibi. Yani devlete borç veren, işte en iyi örneği Bank of England ama diğer modellerde öyle. Yani merkez bankası dediğimiz şey devletin kurduğu, devletin bir dairesi olan bir şey değil. Hep öyle algılıyoruz biz, biraz öyle bir dünyaya doğduğumuz için. Öyle değil yani. Bank of England bile tam anlamıyla bugün yani İngiltere Merkez Bankası statüsünü 1946'da almış. 20. yüzyılın ortası yani. Ee, onun için bu borç para borç öyle bir şey ki siz şey olarak dedim ki Bank of England olarak krala borç veriyorsunuz. Eski sistem şöyle. Siz bir bankerler topluluğusunuz. İster tek tek ister konsorsiyum olarak krala borç verdiniz. Bu borç geri ödenmeyebilir. Kral ölebilir. Bir isyan olup kral tahttan indirilebilir. Kral savaşı kaybedebilir. Çünkü o borçların çoğuyla da savaşıyorlar. Yani üstüne bir soğuk su içebilirsiniz. Ama Bank of England şöyle bir şey yapıyor. 1.2 milyon sterlin borç veriyorlar üçüncü William'a karşılığında banknot ihraç etmeye hakkı alıyorlar. O banknot aslında e, şeye verdikleri e, faizli bo ve ona faiz işletecekler. Onun karşılığı. Fakat altın olarak da vermiyorlar. Banknot olarak veriyorlar. Arkasında şeylerin itibarı var. Bankerlerin itibarı var. Yani altın da ceplerinde o şeyi sonra halka veriyorlar. Halkın içinde dolaşmaya başlıyor ama halktan herhangi birisi o banknota nasıl sahip olabilir? Karşılığında bir değer vererek. Şimdi siz bir kağıt parçası karşılığında bir değer vermişseniz, aslında o kağıt parçasına değer atfetmekle onu şey yapan, ihraç eden topluluğa ya da kuruma faizsiz borç vermiş oluyorsunuz. Burada aslında bankerleri çekerseniz devlet aslında halka borçlanıyor. Kral. Ama ödeyemediği zaman ödememesi artık gündemde değil. Öyle bir bağlıyorlar ki her halükarda bu devlet bu borcu ödeyecek. Public credit public debt'e dönüşüyor. Bu kredi ödenecekse kim ödeyecek? Uzun vadede halktan toplanan vergilerle. Yani ben Herkesin elinde banknot olmaya başlıyor tabi. Alacaklı da benim. Ödenlemediği zaman borcu ödeyecek olan da benim. Yani öyle bir ketempere sistemi ki bu. Ve o e, muazzam miktarlarda Avrupa içi savaşları ve Avrupa'nın sömürgecilik savaşlarını finanse ediyor. Yani bu ilişkileri daha yeni yeni görmeye başladım. Dolayısıyla bu, bu sistemin son birkaç yüzyılın tarihinin mihveri olacağını düşünüyorum. E, bu yönde de bazı romanlar tavsiye edeceğim ama önce bir, bugünü bir şey yapalım. Aydınlatalım. Bugünün finans ilişkilerini hep romanlarla yürüyemeyeceğimizi hissettim ben. Onun için işte bu önerdiğiniz kitaplar e, önemli. Bence o şeyin Nasim'in bir kitabından başlayalım yani. İster siyah kuğudan, ister antikırılgandan hangisini istiyorsanız. Hocam, e, romanlara yeni başlamıştık daha bu dünyaya. E, romandan vazgeçmiyoruz. Yani şöyle yapıyoruz. Yani roman o, ağırlığımızı kaybetmeyelim bence. Yok, kab eğer kabul ederseniz her ay iki program yapalım. Bir roman, bir kitap, bir non-fiction. Eğer bu ağır olur deniyorsa, o zaman bir ay roman, bir ay non-fiction. Ben bunu söylüyorum. Yoksa romandan siz vazgeçseniz de Selman ben vazgeçmem yani. <gülüyor> İşim bu yani. Başka mesleğim yok yani. Yani siz tabii e, uzun zamandır o dünyanın içinde olduğunuz için hocam. E, biz şimdi yeni girdik. Gerçekten hem türler hem de kozmopolis bayağı bir şey yaptı. E, keyif verdi ve farklı türlüler kazandı. Hakikaten söylediği gibi biz de farklı açılardan okuma düşünme noktasında aslında e, bir egzersiz yaptık. Yani e, ben şey, gördüğü şeyi ben görmemiştim. Yani limuzinlere kimler biniyor? Dikkat etmemişim yani. Baktığın zaman herkes biraz kendi mesleğinden şeyinden. Şimdi böyle alış fikir alışverişi olunca bir dahaki okuyuşunda biraz daha bakacağım yani. Anlatabildim mi? Ee, sadece Hocam, önce... kimler sürüyor? Bir de şeyler vardı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Devrik. Devlet başkanları. Evet o da vardı. Yani. Evet. <gülüyor> Onu hatırlıyorum mesela. Siyasi bir şey olduysa aklımda kalmış ama bu diğer şeyler aklımda kalmamıştı. Ee, bakın farklı bakış açılarıyla ne kadar değişik noktalara geliyoruz. Size bir anımı anlatayım çok kısa. Ee, i̇lk danışmanlık teklifi aldığım şirketlerden biriydi bu yirmi sene kadar önce. Ben danışmanlık bilmem mi hakikaten yani yapmış değilim falan. Yok biz senin e, bu işlerden anladığını istediyoruz, biliyoruz. Sen bize danışmanlık yap. Peki ne yapayım dedim. E, Adrian Slyvotski'nin Kar Bölgesi diye bir kitabı vardı. Dedim ki bu Kar Bölgesi kitabını cüz cüz okuyalım. Din, dindar bir. büyük şey, dindar bir topluluk. E, yok hocam dedi. Bizim vaktimiz yok ki bu kadar şey okumaya. Dedi. Nasıl hepsini okuyacağız? 20-25 kişilik bir üst kademe yöneticileri Onları okutacağım. Dedim ki o zaman şöyle yapalım. Peki. Baktım ki kabul ettiremeyeceğim. Dedim ki ilk çaptırı veya ilk chapter olmayabilir. Swatch'un hikayesiydi. Bu Swatch saatlerinin şeyi var ya, öyküsü. Yani Japon rekabeti karşısında İsviçre saat sanayi çökmek üzereyken Swatch saatleriyle nasıl yeniden bir çıkış yolu buldu kendine. Bunun öyküsüydü. <gülüyor> Çok yönetici bir öykü. Ama fiction değil, non-fiction. Ee, bunu dedim peki, sadece bunu hepimiz okuyalım. Bu 20-25 yönetici, finansçısı var, pazarlamacısı, tedarikçisi. Değişik e, şeyler, departmanlar. Bunu herkes okusun Diğer bölümleri ben okuyup anlatacağım. Anlaştık. Şimdi birinci bölümü herkes okuyacak ve herkes üç ders çıkaracak. Toplandık, yani farklı e, bakışı orada yakaladık. Yani herkes kendi mesleğine göre. O bölümde o kadar farklı noktaları görmüş ki. Mesela ben dört beş ders çıkarabilmiştim toplamda. O müzakereden yirmiye yakın ders çıkardım. Herkes şunu hissetti. Hocanın bakış açısıyla hep... Bütün bu bölümlere bakarsak çok şey öğrenemeyeceğiz. İyisi mi diğer bölümleri de biz <gülüyor> okuyup gelelim. Yani tuzağa düştüler ama onların lehine olan bir tuzaktı bu. Şimdi romanlar da böyle. Yani 40 kişi okusa tamam 40 tane farklı bakış çıkmaz ama 10-15 tane, 8-10 tane çok farklı bakış e, ortaya çıkabilir. Yani ne anlatıyor bu, neye önem veriyor. Neyi biz göremiyoruz? Ee, bazen bir kitabı okuyorum gerçekten sıkılıyorum. Yani açmıyor ya da çok şeyi bulmuyorum. Öğretici bulmuyorum. Sonra bir yazı okuyorum. Aa, adam neleri görmüş ben? Uyumuşum. Sonra kendime haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Ya, bu uyumakla alakalı değil. Senin yaşın farklı, milliyetin farklı, inancın farklı, farklı e, kültürlemelerden geçmişsin. Yani her birimiz ayrı bir yerden gidiyoruz. O adam farklı bir noktadan baktığı için görebilmiş. Yani herkesin her şeyi görmesi mümkün değil. Evet. Sinan Haskan sen bir şey mi diyecektin? Aslında hocam az önce söyleyecektim de hani konu değişince e, hani insicamı bozmak istemedim tabiri caizse. Ya, merkez bankalarıyla ilgili ben bir konuşmanızda şuna vurgu yaptığınızı hatırlıyorum. Demiştiniz ki biz o kadar faize karşı çıkıyoruz güya ama en önemli bilmemiz gereken bankayı bilmiyoruz. O da Bank of England'tır. Bank of England'ın tarihini anlamadan hani bu sistemi anlamak mümkün değil. Hatta yani bu noktada da bir talihsiz bir hatıran var benim. İşte geçen yıl Şehir Üniversitesi'ndeyken Bank of England'la ilgili bir kitap görmüştüm. İşte Bank of England, Money, Influence and Power diye. O gün almadım kitabı. Araya pandemi girdi. <gülüyor> Pandemiden sonraki süreçte malum. Tekrar veri tabanında da bulamadım açıkçası. Şimdi her yerde sizin o sözünüzü duyduğumdan beri o kitabı arıyorum aslında eee şey, internetten o şey sitelerde bulamadım. Ben. Yok hocam bulamadım ya. Problemize şart değil ya başka bulabilirsin yani. Bana bana mail at. Ben şey yapayım sana elimdekilerden göndereyim yani. Tamam inşallah hocam. Bir de belki şeyi tartışamaz mıyız diye düşünüyorum ben. O, o gün e, Erkan Bey'in sunumunda da e, sormak istedim ama orada da hani süre kısıtlı olduğu için Bence merkez bankalarının veya bankacılık sisteminin anlaşılması açısından şey de önemli görüyorum ben. E, bu kısmi rezerv sistemi ve borca dayalı sistem. iki ana e, akım teori. Yani para nasıl yoktan e, yaratılır tabiri caizse. Hani bir tanesinde daha merkez bankasının merkezde olduğu bir yaklaşım var. E, Öbürküsünde daha çok ticari bankaların. E, merkezde olduğu, bir yanda arzın e, merkezde olduğu, diğer tarafta talebin merkezde olduğu. Yani şahsen, hani nacizane ben açıkçası e, credit based sistemin daha e, realiteyi yansıttığını düşünüyorum. E, biraz e, özellikle bu 2008 finansal kriziyle ilgili e, kitaplar okuduğumda e, daha çok e, krizin e, ticaret, ticari bankaların ve aracı kuruluşların e, yapmış olduklarından dolayı çıktığını fark etmemden daha çok credit based sisteme e, ağırlık vermemiz gerektiğini düşünmeye başladım. Ama çok gözden kaçıyor. Biz de hala ana akım mesela iktisat yayınlarının ben e, kitaplarını takip ediyorum. İslam ekonomisi ile ilgili yerine göre hani kısmi rezerv sistemini merkeze alan e, çalışmalar var hala. Yani belki bu konuda da bir şeyler konuşabiliriz diye düşündüm açıkçası. Benim bu ayki e, dergah ve nihayet yazılarımın özetini yaptım. Yani e, Bank of England merkezli olarak e, ikisinde de Daniel Defoe, e, Swift, bu Güliver'in seyahatleri var ya onun, onun yazarı. Bunlar o dönemde çok e, önemli adamlar, müthiş yorumlar e, yapmışlar e, ve tezgahın da içindeler yani e, kazanan tarafa oynuyorlar, taraf değiştiriyorlar filan en, çok enteresan bir e, toplum İngiltere. 1690lardan 1730'lara 40'lara kadar ki kısmı ile ilgili konuşuyorum ve dünya tarihinde bütün bu konuştuklarımızın mihveri borç kelimesidir arkadaşlar borç kavramıdır. Evet. Borcu, borcu ne olduğunu işte Graber'in kitabı da çıktı güzel bir iftar yani ben biraz hızlı bir şekilde okudum vaktim azdı şimdi yeni baştan okumaya çalışıyorum. Ee, ve e, DEPT başlıklı bir 8-10 tane kitap ısmarladım. Ee, yani biraz o konuya e, kafa yoracağım. Yani şunu düşünün, 84 milyon e, vatandaşımız Türkiye'de. Reşit olanları çıkarırsak, yani 18 yaşın altındakilerin hani kredi alma, verme e, durumlarının olmayacağını varsayarsak, bu nüfusun %27'siymiş 18 yaşı ve 6. Aşağı yukarı 60 milyon nüfus kalıyor geriye. 60 milyon nüfusun 34 milyonu borçlu şu anda. Yani Türkiye henüz hani kapitalizme tam entegre olmuş bir ülke de değil. Ama 60 milyon insandan 34 milyonu borçlu. Siz bunu artık Amerika'daki diğer toplumlara karşılığını düşünün yani. Nüfusun yarısı ile Tamamı arası neredeyse borçlu hale gelmiş. Ee, bu Buna benzer non-fiction bir şey vardı, borçlandırılmış insanın imali diye. Yani borç kitabıyla bu borçlandırılmış insanın nasıl imal edildiği, nasıl e, ortaya çıkarıldığı, üretildiği e, üzerine de biraz bence okumamız lazım. Fakat bunlar biraz tabii ister istemez tarihi arka plana götürüyorlar. Ben sizi çok fazla yormak istemediğim için biraz bugüne şey yapalım, odaklanalım. O açıdan bugünü anlatan işte bu e, Siyah Kuğu, e, Antik Kırılgan bunları daha şimdilik e, konumuzda e, daha sıcak ilişkide görüyorum. Bu kitapları bence önceleyelim, daha sonra arzu edenlerle ya da çoğunluk arzularsa ona göre çoğunlukla biraz daha geriye doğru gideriz yani kırılma noktası 1700'dür ee, 1700'den sonra çünkü kağıt para daha önce denenmiş bir şey ama tutturamamışlardır Çinliler çok uğraştılar ee, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler de uğraştılar onlar da beceremediler sadece İngiltere becerdi. Ve normu o oluşturdu. Onun için o özgün hikayeyi bilmemiz lazım yani. Ben biraz okuyorum ama e, yani bütün o iktisat tarihi okumalarıma rağmen bunun bu kadar önemli olduğunu daha yeni anladım yani. Son bir yıl içinde diyebilirim yani. Hocam orada şöyle bir şey söylemek mümkün müdür acaba? Mesela e, ilk e, yanlış hatırlamıyorsam Bank of Amsterdam e, denemesi var Hollandalıların. Hocam e, o dönemde e, hegemonik güçte aynı zamanda Hollanda e, yani ticarete de hakim. E, ondan sonra Hollanda ve İngiltere arasında savaş oluyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam özellikle 7 yıl savaşları sürecindeki çok daha belirleyici oluyor. Ve e, hegemonik güç e, ticaret yollarıyla ile birlikte tamamen İngiltere'ye geçince e, finansallaşmada başlamış oluyor. Yani bunu biraz Hı, da bu yok açıdan... Yok yok yok. Yok İngiltere Hollanda savaşları 1760'larda. Evet. Benim söylediğim 1600, yani 60-70 yıl öncesinden o hazırlık olmasaydı, bunu sadece savaşa bağlama kolaycılık olur yani. Uh -huh. Önce bir iç sistemin, yani sistemin içine bakmak lazım. Öbürlerin beceremediği, İngilizlerin becerdiği ne oldu? Ee, senin anlattığın 60-70 yıl sonraki, 80 yıl sonraki olay. Ya da uh -huh. 1720'lerde. Fransa işte o John Law denemesi var. Evet. E, tutturamıyorlar yani. Olmuyor. Zaten Göte'nin o e, Paus 2'de bütün anlattıkları bu olaylar. Yani Bank of England, e, John Law, Amsterdam'daki gelişmeler e, yani kağıt parayı tutturmadan olmaz. Simya o. Fakat kağıt parayı tutturmuş olmak da çözüm değil uzun vadede kendi mezarını kazmak demek. Göten'in mesajı bu. Şimdi benimki e, Nasim Talip şey diyebilir yani e, her kriz sistemi güçlendiriyor diyebilir. Ama 1810'larda 20'lerde bir Alman şairin e, bu kadar yetkin bir şekilde sistemin işleyişini kavrayabilmiş olması önemli yani. Evet, Mustafa abi. Acaba bu İngiltere'nin bunu başarması, İngiltere'de işçi sınıfının daha yoğun bir tabaka olarak oluşmuş olmasından ve bu para ilk onlara verilerek sisteme sokulmuş olmasından olabilir Ama mi? O çok geç bir olay. Yani sanayi devriminden söz ediyorsun. Sanayi devrimi aşağı yukarı yani en erken 1800, 1770'lerde, 80'lerde atölyeler. Mesela Edim Simit yazarken henüz fabrika yoktu. Edim Simit'in tasvir ettiği fabrika, örnek verdiği şey toplu iğne yapıyor. Ya maden e işçilerinden bahsediyorum. Efendim? Madenlerden bahsediyorum maden. Ama o da tek başına bütün sistemi açıklayacak kadar geniş değil yani. <gülüyor> yani, yani Onlar da dahil edilebilir ama esas şey e mani interest diyorlar. mani Money, ed, money, interest. Ben Türkçe'ye para babaları diye çeviriyorum bunu. <gülüyor> Toplumda icaretten, topraktan hatta para kazanan bir kesim var. Paranız çoğalırsa arkadaşlar, kaçınılmaz surette tefeci olursunuz. Bu tarihin bize öğrettiği bir hakikattir. Kim olursanız olun, diliniz, dininiz, renginiz ne olursa olsun, Parası çoğalan tefeci olur. Kilise buna dahi, kilise bunun en iyi örmeyidir. Kilise, bütün paralar oraya akıyor. İnsanlar cennete gitmek için oraya bağışlıyorlar. Ölüyor, vasiyet ediyor, kiliseye bağışlıyor. Muazzam servet birikiyor. Bir sürü de ihtiyacı olan insan geliyor. Bunların bir kısmı girişimci, bir kısmı da normal vatandaşlar. Para istiyorlar. Ben öyle derim. Yani önce hasen yapıyor kilise. Sonra bakıyor ki o giden gelmiyor. Olmaz diyor. Yavaş yavaş tefecilik başlıyor. Reformasyondan çok önceki bir olaydan söz ediyorum. Ben. Yani para çoğaldığı zaman siz ister istemez onu hepsini ticarette, üretimde şurada burada değerlendiremiyorsunuz yani. E, tutamıyorsun da onu değerlendirmek istiyorsun. En iyi değerlendirme yollarından birisi Devlet adamlarına borç vermek, hükümdara borç vermek. Onu adam seferde kullanacaktır, ihtiyacı vardır. Ve sana şey vaat ediyor, yani işte dönersem ama çok riskli bir şey her zaman da ödenmiyor. Mesela Japonya'da özellikle ticaretten para kazananların şogunlardan çok alacakları var. Ama hiç ödenmiyor bu borçlar. Hatta öyle bir şeye geliyor ki bir tüccarın şerefi payesi, şerefi şoguna verdiği ve geri ödenmeyecek olan borç miktarıyla ölçülmeye başlıyor. Vay be adamın ne kadar alacağı var şogunla. Şimdi gülümsetiyor bu söz bize ama bu bir vaka yani. Ee, Osaka'da o feodal dediğimiz dönemde 17. 18. yüzyılda kazancın... <gülüyor> %90'dan fazlası tüccara akıyor. Ama konfüçyel ahlaka göre de, geleneğe göre de e, aşağılık bir insan tüccar. Hı hı. Bu aşağılığını hükümdara borç vererek dengelemeye çalışıyor. Daha sonra da soyluluk unvanları satılmaya başlıyor. E, rahat ediyor adamlar. E, yani İngiltere'ye dönecek olursak bu para babaları Krala verdikleri borcu tamam daha artırırız ama bunu nasıl garantili hale getireceğiz? Bank of England bunu sağlıyor. Onun için Bank of England'ın alacak senetleri kraldan alınacağı için banknota dönüşüyor. Yani herkes onları kullanıyor. Arkasında para babaları var. Onun borçlusu olarak hükümdar var. Nasıl geçmez? Ve tutturuyor İngilizler bunu. Tuttuğu için de biz bugün hala o İngiliz sisteminin bir parçasıyız yani küresel İngiliz sistemi içinde yaşıyoruz aslında. Evet. Hocam orada bir de hani borç girişimcilik arasındaki korelasyon ilişkisine bakmak lazım. Bu gelebilir mi hocam? Şimdi şöyle daha önce borç. Yani. Daha borç, ihtiyaç sahi... niye görmüyoruz? Şimdi hocam. Evet Mesut. Yani bizi cemalinden mahrum eyleme. <gülüyor> e, hocam şöyle, daha önce borç, e, daha çok e, ihtiyaç sahibilerini, yani ihtiyaçları görmek üzere e, verilen bir şey ve işte e, kişinin de daha çok, hani bu borcun içinde dönüp kaldığı bir dünyaydı, yani daha önceki dünya ama... E, Girişimciliğin artması e, bu borcun dönmesini, döngüsünü ve borçların artmasını e, çok ciddi bir şekilde hani, e, katlayarak arttırmış olabilir. Hani orada biraz girişimciliğe de bakmak lazım. Şimdi İngiltere e, tabii tam şu an tarihli hatırlamıyorum ama dünyaya çok büyük bir açılım var. Hani bu geçirdiği şey ciddi bir girişimciliği de olması lazım. Bu borç lazım kitabını içine. oku, Graber'in borç kitabını oku. Bu borç kavramı başından itibaren girişimcilerle ilgili. Hiç öyle sonradan olan bir şey değil. Tamam şeyler de var yani hani garip garip garip da borçlanması diye bir şey var. Ama devede kulak esas borç, ta eski Mezopotamya dönemlerinden beri ana borç büyük şeylerle tüccarlarla girişimcilerle devlet arasındaki din adamları arasındaki ilişki çerçevesinde şekilleniyor. Biz bunu o günlere bırakalım yani eğer iyi merak uyandırmışsak. Bence borç meselesini ciddiye alalım. Bugün de dünyada herkes az çok borçlu olduğuna göre ikinci bir safhada 2-3 ay sonra birkaç okumadan sonra mesela bugün Amerika'daki en önemli şeylerden birisi öğrenci kredi borçlarıdır. Bunun da romanını buldum. Başlığı da Dalavere. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> bir, bir hatıramı anlatayım. Bir öğretim üyesi şehri geldi ee, onun arkadaşları gelmediler bu gelen öğretim üyesinin tam daha önce de gelmişti yani şey sadece şehir için gelmedi Marmara'ya gelmişti ee, bunun çocukları üniversiteyi Türkiye'de okudu liseyi beraberce şeyde okumuşlar Amerika'da arkadaşların çocuklarıyla bunun çocuğu Türkiye'de okudu. Amerika Üniversitesi'nde master ve doktora kazandı. Onların çocukları üniversiteyi orada okudular. Sonunda aynı üniversiteleri bitirdiler. Bizimkinin çocuğunun hiç borcu yok. Öbürlerinin toplam kaç yüz bin dolar borçları oluştu. Şimdi sistem öyle kurulmuş ki iyi bir üniversiteyi bitirdiğiniz zaman birkaç yüz bin dolar borçlanıyorsunuz. O zaman o borcun altında belli e, kurumlarda belli işleri yapmaya mecbur hale getiriliyorsunuz. Mesela bu da bence konuşulması tartışılması gereken bir e, mesele. Herkes öyle parlak bir şekilde Bill Gates bilmem Zuckerberg olmuyor ki yani milyonlarca insan üniversitelerden mezun oluyor. E, ve Tamamen borcun etrafında dönüyor. Yani senin söylediğin şey yarım hakikat. Haklı olduğum bir nokta var. Fakat o, o borç meselesi çok gerilere gidiyor. Yani hocam biraz daha şey evet doğru. Ben biraz daha şöyle daha kadim çağlarda borç biraz daha hani Kur'an'ın dil dönemlerdeki sanki anlatım ya belki ben ne farklı sezgiri olabilir ama biraz daha hani İhtiyacı döneni tabiri caizse birinin tepesine binme yok, gitti. Yok yok öyle, öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Yani o biraz daha fikirler bunun. Bizim köylerimizde bile borç böyle yani ihtiyaca binaen olan borcun önemli bir kısmında örtük faiz dönerdi yani. Adam getiriyor işte bir yine yeni satıyor bilmem ne yapıyor tesliyorum geri alıyor. böyle hile-i şerriye tarzında şeyler dönerdi yani. İkincisi de ya... şeydi belki girişimciliğin de biraz daha real ticaretten işte daha çok işte 17. yüzyıl 18. yüzyılda işte bu tür e, bugüne gelen belki hani o finans, finansal e, çığ gibi şeyde işte fikrim, ülke yatakları vesaire gibi biraz daha hani mevcut birebir katma değer değil de e, artık ciddi anlamda bolon olabilecek, şişecek, şişebilecek alanların da doğuyu doğu olması da belki araştırılabilir. Yani ben o gözle bakabilirim. Tabii tabii ama bu esas olan şey şu yani Banknot para olarak kullanmaya başlayınca büyük meblalar borç vermek mümkün hale geliyor. Yani siz altın ve gümüşü borç veriyorsanız ne kadar borç verebilirsiniz yani. Ama banknot, kağıt, arkasında ben varım, devlet var diye kağıt borç vermeye başladınız mı? Hatta bunun da çoğu zaman kağıt üzerinde, yani bir kağıt ilişkilişi bile olmadan yapmaya başladınız mı? Ve buna faiz uyguladınız mı? Miktar artıyor. Bunu alanlar o faizi de geriye ödeyebilmek için daha fazla yatırım yapmak, daha çok şey üretmek, daha çok şey ürettiği için de e, bunu tükettirmek, tükettirmek için de insanların tüketim kalıplarını kırmak, reklamcılık vesaire yavaş ama bunlar birbirleriyle irtimatta olarak gelişiyor. Yani Sistemin mantığına akıl erdirmeden biz tek tek girişimcilerin faaliyetlerinden bütün bu zenginliğin, gelişmenin ortaya çıktığını düşünüyoruz. Bu doğru değil yani. Ve bende ee, şu Finansal devrim, bütün o bilimsel, felsefi, e, endüstriyel vesaire devrimleri önceleyen bir devrimdir. Hepsini tetikleyen, hepsini zorlayan, iten bir devrimdir. Biraz heyecanlıyım belki yani yeni bir takım şeyler gördüğüm için bu, bu yaşıma rağmen ama e, yani beraberce araştıralım yani ben bu finansal e, olayı e, en az 300 yıllık bir çerçevede ele almadıkça bugün neler olup bittiğini ve başımıza daha neler gelebileceğini kestiremeyeceğimiz kanaatindeyim. Doğan bir şey söylüyordum kusura bakmadım. Zeytin Dağı'nda bir anekdot var. Bizim ordunun lojistiğini Filistin'de sağlamak için Arap kabilelerden yapılan alışverişlere altın verildiği zaman ile banknot verildiği zaman arasındaki fiyatlar arasında 4-5 kat fark oluyor. Yani bizde de teavüle girmiş banknot ama yani Osmanlı banknotu ile Osmanlı altını aynı birimde olsa e, itibar konusunda böyle bir farkı oluşmuş o dönemde. Yani e, ama bu döneme göredir. Diyelim ki savaş içindesiniz. Hükümet zayıf. Dolayısıyla onun arkasında durduğu kaime. Kaime adı nereden geliyor? İkameden geliyor. Yani evet. altın değil onun yerine geçiyor. Evet, tabii. Sanki altın. Ama sen güçlü değilsen Altın olamıyorsun yani. Amerika'nın Amerikan dolarını alın mesela. Son 30 yılda ne kadar değer kaybetmiş. <gülüyor> 1971'den önce doların değeri ile 71'den sonraki, hele 90'lardan sonraki değeri aynı değil yani. Çok farklı. Bu Amerika için geçerliyse hala değil mi? Dünyanın en büyük ordusuna sahip, en büyük ekonomisine sahip. <gülüyor> Bu söylediğin Vaka en büyük ekonomi için en büyük en güçlü para için bile geçerlidir. Yani ben bunu e, o şey açısından değil de hani <gülüyor> bizim sistemi oturutma işimizin e, tarihsel bir e, iz düşümü olarak hani İngilizler bunu e, işte 200 yıl önce oturtmuş bize göre ya da 100 yıl önce. Ee, ama yani biz e, bunu aynı sistemle. Bu ben senin de senin söylediğin şeyi de haksetmiyorum ama şunu diyorum biz zaten bir adına ister gerilemede ister düşmede çözülmede yani bizim sistemimiz 1400'lerde 1300'lerde oluşmaya başlamış 1400'lerde gelişmiş 1500'lerde zirve yapmış sonra işte bir, hafif bir duraklamış Sonra da diyelim 1700'lerde, 1800'lerde kendini korumaya, kendini yenilemeye çalışmış. 1900'lere doğru da iyice sıkıntıya düşmüş. Şimdi bu sıkıntının içindeki bir paradan söz ediyorsun. Anormal bir şey yok yani. Kay Kaymeye biz 1840'larda geçti, 42 zannediyorum. Ee, yani öyle bir noktaya geldi ki artık biz de o kağıt parayı kullanma şeyine girdik. Ama yani artık Osmanlı'nın ekonomisi e, o gelişen, hızlı bir şekilde sanayileşen ekonomilerle baş edebilecek bir şey de değil. Geniş, dağınık bir imparatorluk. Her bir yerinde problemler var. Sırplar, Yunanlar vesaire. Sonra 20. yüzyılın başlarına gelmişti senin o bahsettiğin dönemlerde Müslüman Arnavutlar, Araplar hepsi bir şey içerisinde arayış ve isyan içerisinde işte böyle bir ülkenin parasına itibar o kadar olur yani. Çok normal bir şey yani. Üzücü ama olağan dışı bir şey değil yani. E bugün de bakın bir, bir günde dün yedi civarındaydı. iki gün önce altı doksan civarındaydı. Bugün yedi yirmilerde ne oluyor? işte bir siyasi <gülüyor> sıkıntı hissedildiği zaman o nihayet bir dövizdir, bir varlıktır yani. Ona yatırım yapan insanlar geri çekiliyor. Mesafe koyuyor araya. Ve onun değeri ona göre dalgalanmaya başlıyor. işte Hakkı Bey'in anlattıkları, diğer arkadaşların katkıları, Sinan'ın söyledikleri hep bunları değil ediyor. Evet. Hocam kağıt parayı... E... O... bak ben dağını yıllar önce okumuştum, bu dikkatimi çekmemiş bak. Demek ki o gün o gözle bakmam, başka şeylere bakmışım. Doğal aferin. İlgi çekmiş hemen bak hatırladı yani. Kitap okumak böyle bir şey. Yani neyi neyin peşindeysen onu onu görüyorsun ya. Yani. Evet bir şey diyozumuz. E, hocam e, bu anlamda hani e, kağıt paranın ya da paraların değeri her ne olursa olsun gerek Amerikan doları gerek işte İngiliz sterlini Türk lirası fark etmez. Kağıt parayı başlı başına belki de biraz iddialı olacak ama dünyada gelmiş geçmiş en yaygın iman sistemi olarak tanımlamak mümkün mü? Çünkü kim olursa olsun buna bir şekilde itibar ediyoruz ve kullanıyoruz. Hangi dine mensup olursak olalım, hangi coğrafyada olursak olalım. Yani hiç kimse şöyle bir şey aklını köşesinden geçirme Ya bu kağıt paranın yerine başka bir şey koyalım. Yani kitlesel anlamda en azından demiyor. E, trust. Yani itimat olmadan para olmaz. Başka birçok şey de olmaz. Ama özellikle para olmaz. Evet. Ee, bu eskilerde de böyle. Yani i̇bn Rüş yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sadece o değil. Birçok başka düşünürde de var. Allah namusu ekber, para namusu asgar. Büyük namus, namus nomos aynı zamanda. Tamam. Mesela kanun, hakikat. Öbürü de Küçük, küçük ama büyüyen nispet ediyorsunuz yani o kadar e, yani aş adeta tanrıya iman gibi paraya da iman etmezseniz para var olmuyor. <gülüyor> Doların arkasında ne yazıyor? Ingaat God bitir. God. God God. <gülüyor> Bunu bo boşuna boşuna koymamışlar oraya. Altında ne yazıyor? United States of America. Bu ne demektir? Amerikalılar Tarıya bağlı ee, para, tarihe bağlı Amerikalılar da ofa bağlı. Of. <gülüyor> ee, i̇timat olmadan, inanç olmadan paranın ortaya çıkması mümkün değil. İnan sarsıldığı zaman da para ortadan kalkıyor zaten. Hocam. E siz biraz önce Japonya'da örnek verdiğin zaman ben şey yaptım, yani bir şey anlamadım. Yani alakalı bankaların da dönem dönem işte genelde genel mültecilerinin de basına verdiği bilgilerde ekonomiyi şu kadar destekledik. Yani verdiği verdiği boş kredi miktarı bir şey ee, ne kadar kıymeti bir iş yaptığı ne kadar kıymetli. o marka ile alakalı övünç kaynağı yani e, ayrıldığına biliyor musunuz? Ee, o bir şey. Ee, Ön, ön plana çıkardığımız bir şey. Biz bu kadar ekonomi destekledik, bu kadar kredi verdik. E, hala belki o ne kadar borç veriyorsan, ne kadar büyük toplumun, ülkenin sana borcu varsa sen o kadar güçlüsün. Yani o senin markanın büyüklüğünü gösteren bir şey. Belki arkasında hala aynı psikoloji var yani. E, veren el, alan elden üstündür hesabı. <gülüyor> verdiği <gülüyor> düşünüyor ama bankanın tabii numarası şu, e, verdiği kendine ait olan bir şey değil. Yani Doğru. Ben şeyi buldum. Bu William Patterson var. Patterson şeyin ilk kurucusu, başkanı Bank of England'ın. Ortaklara, 40 kadar da ortakları var. Ortaklara diyor ki yaptığı ilk konuşmada bizim bir farkımız var geçmişten. We, we create gold out of nothing. Biz hiçten yoktan altını yapıyoruz. Bu vereceğimiz krediyi yoktan meydana getiriyoruz. Ve faizini alarak ter edeceğiz. <gülüyor> bu kazançlı bir iş bunun içinde olun yani. Şimdi bu, bu simyadır işte yani. Göten'in anlattığı şey budur. Ee, bizde para tarihinin öyle yalın kat çalışılmış olduğunu hissediyorum. Yani Biz de kendimizle fazla araştırmamışız. Yani iyi bu konuyu araştırmış da bizim ...haberimiz olmamış olan insanlar olabilir... ...onların hakkını yemeyelim... ...ama hani çok çarpıcı... ...eserler olsaydı biraz da... ...görürdük diyorum... ...bir de dünyada da... ...bu borç meselesi işte... ...Grabber'in kitabı o açıdan... ...çok yerine oturdu... 10-15 yıldır... ...akademik listelerden inmiyor... ...bu... <gülüyor> Hocam bu söyleyeceğim borç bizim ikinci şeyimiz olsun. Yani borç bizim ikinci meselemiz olsun. Bir iki ay bu şeylerle gidelim. Belirleyeceğimiz o kitabı belirleyin, arkadaşlara ilan edelim. Ben uyarım. Yani bana bütün şeyler gider. Roman olarak da Önce Saatleri Ayarlama Enstitüsü, sonra da Momo'yu öneriyorum. Varsa sizin önerileriniz onlara da açıyorum. Ama ben bir kere Saatleri <gülüyor> Ayarlama Enstitüsü'nden vazgeçmek istemiyorum. Onu onu okumak istiyorum. Momo ise bu kağıt para meselesine kafa yoracaksa hani borç vesaire Momo'dan vazgeçmeyelim. Yani Momo bu, bu, bu işin şeyi, e, kurgusal bakımdan zirvesi yani. Hakkı sen okudun mu Momo'yu? Bir de bu gözden Momo'yu oku yani. Tabii ki efendim ben heyecanla bekliyorum inşallah. Momo'yu oku çok seveceksin. Çocuk kafasıyla çocuk aklı yansıyor. Hocam yalan. siz bazı efendim? ödevler vermiştiniz. Ödevler vermiştiniz geçen ay. Ee, kozmopolis ile evet. Yani Kozmopolis kapatıyorsak bilmiyorum o verdiğiniz e, ödevlerden iki bazında söylemiştiniz. Yani şu çerçeveden o zaman sen bak, şu çerçeveden o zaman sen bak diye. Ee, Kozmopolis'i kapatıyorsak eğer bilmiyorum başka tersdeki dair e, yani var mı? Ben belki yorum yapmasın ama zorla sen konuş sen konuş diyemem ki. <gülüyor> yani sen yani, sen, yukarı... sen konuştum yani. Evet. Yok çıkmadıysa evet. Bir şey gelmedi. Yazında herhangi bir şey gelmedi. Okey, tabii tamam. bir, bir yandan da herkes işine de, de meşgul yani. neçede böyle bir ders yapıyoruz. imkan yok, şey yok. Yalnız haklı oldukları bir nokta var. Kitap gönderecektik. Kitap göndermedik insanlara. Hocam kitap gelmedi. Ya, kitap gelmedi tabii. <gülüyor> yani, yarısını ben karşılayacaktım. Yarısını vakıf karşılayacaktı. Hocam ben de ağacızana size hediye kitap göndereceğim. Eyvallah ama Güvene, şöyle yapalım. bence bence bence yayıncılık, şöyle yapalım. yayıncılık yaptığım için. Sağ ol sen onu gönderirsin de biz şey yapalım biz e, internet üzerinden gönderelim yani imzasız olsun ileride buluşunca imzalarız. ya yani ben imzalayıp göndereyim diyordum ama aklım sıra vakfa gideceğim orada bu olmayacak yani onun için şey yapalım. Tamam, isimler belliyse biz şey yapalım. Tamam, i̇simler organize... belli yani şeyi biliyor, satı ile. Tamam. Nürbin isimleri biliyorlar. Tamam, biz orga, organize edelim. Or şey. Evet. şey yapmayın, e, yani on kişi demiştik, kitap sayısını azaltın, herkese gönderin. Öyle diyelim. Evet, Zaten evet, 20 25 kişi olmuştu. Biz diğer gibi bir kişiye beş kitap göndermeyelim, üç kitap gönderelim ama herkese göndermiş olalım. Tamam hocam. E, Doğan memnun değilse Doğan'a dört tane gönderin yani. Benim katkım <gülüyor> büyük. Az yazdım ama katkım büyük diyebilir. Bilemem yani. Yani ben takımı alayım. Parasını dörtyeyim. Eyvallah. <gülüyor> Takım yok şimdi. Yani iki veya üç kitap onu artık bütçe bütçe şey yapsın. Bütçemize göre. Ama imzalı olsun. Ne karar veriyorsanız yarısı benden başka. Öyle diyelim. Tamam. Tamam. Tamam Mustafa. Evet. Hocam ben şey sormak istiyorum, kapanışa e, yakın herhalde yavaş yavaş. Evet. E, bu e, in God we trust deyince aslında e, tekrar aklıma geldi. E, Weber'in kapitalizmin ruhu ve protestan ahlakıyla alakalı yaklaşıma tezi. E, Weber'e karşı kanların da aslında tabii çok fazla üzerine yazdıkları şeyler var. Yani, yani protestanların ortaya çıktığı, reform hareketinin yayıldığı her yerde böyle bir finansal veya işte akabinde kapitalist bir yaklaşım veya diğer coğrafyalardan, coğrafyaların çok sevkinde bir atılım yaşanmamıştır. Bu genel dinlemez şeklinde de bir şey var, ee, eleştiri var Beber'in tezine. Ama bir taraftan da hangisi hangisini önceledi? Ee, ya yani finansal veya sanayileşme, kapitalistik yaklaşım mı, ee, reform hareketini, insanların inanç dünyasındaki... Bir takım o değer leze dair temel taşlarını oynattı. Yoksa reform hareketi mi ee, bazı konularda hem burjuva ahlakını kapitalist ruhu canlandırdı. Ona göre de bir takım şeyler var. Farklı eleştiriler var. Evet. Zun, zun, kaç zun, zun, da kaç bunları... dakikamız var? Bu, sorun, bu soruya bir cevap vereceğim. Şeyimi ona göre ayarlayayım. Anlatacaklarımı ona göre ayarlayayım. Bana de ki 5 dakika var 10 dakika var. Altı dakika var. Bir şey Estağfurullah hocam. Siz anlattığınız kadar burada işte. yani. Ona göre şey yapayım. Bu önemli bir mesele. Ee, on dakika iyi mi? İyi hocam. On, dakika. ha, on, on dakikada özetlemeye çalışıyorum. Şimdi bir kere Weber ve benzeri teorisyenlerin önemi bir işin hakikatini söylemiş olmaları değil. Bir meseleyi ilmi bir şekilde vaaz etmiş ve görebildikleri ilk hakikatleri dillendirmiş olmalarıdır. Weber 1920 yılında ölmüş bir insandır arkadaşlar. 2021 yılındayız. Yani ölümün üzerinden 100 yıl geçmiştir. Şimdi bu adamı anlatıkların üzerine elbette çok şey koyacağız ve çok şey konmuştur. Dolayısıyla bir anlamda Weber'in tezi aşılmıştır. Ama henüz Weber'le mukayese edilecek kadar büyük bir sosyal bilimcimiz de olmamıştır. Yani büyük ilim adamı olmak böyle bir şey 2 <gülüyor> yani Weber'in tezine ilave bir sürü şeyler söylenmiştir söylenmesi de gerekiyordu dolayısıyla o tezi olduğu hali ilk haliyle savunmak mümkün değil artık 2 Weber şunu söylemiyor protestanlık oldu ya da işte püritanizm bazı püritan mezhepler ortaya çıktı şak diye kapitalizm oldu böyle bir şey söylemiyor tam aksine kapitalizmin protestanlığın bir yan ürünü olduğunu anlatıyor yani protestan insanla belli nitelikler işte kazanma biriktirme vesaire gibi şeyler vardı <gülüyor> ee, bir kadercilik anlayışından söz ediyor püritenlerde. Tanrı belli sayıda insan kurtarmıştır. Yapacağınız hiçbir çaba, hiçbir ibadet, hiçbir dua sizi oraya tek başına sokmaya yeterli değildir. Yani Allah kararını vermiştir. Kurtulmuşlar bellidir. Ne yapsanız boş. Peki o o i naciye, o kurtulmuşlar fırkasının nitelikleri neler? Onları sayıyor işte. Çalışkan olacak, dürüst olacak, şöyle olacak, böyle olacak. İsraf etmeyecek, asketik olacak. Asketik bu dünyada yaşamıyor gibi yaş yaşamak. Züht, zahidane. Şimdi böyle bir hayat yaşayıp da çok kazandığınız zaman ne yapacaksınız? Birikeni yeniden yatıracaksınız. Yani püriten olmanın bir neticesi olarak ortaya çıktı diyor. Daha o bunları yazarken bir ara aynı kürsüde çalıştıkları Werner Zonbart yanılıyorsun dedi. Yani dini bir şey lazım ama bu protestanlık ya da püritenlik değil. Bu Yahudiliktir. Çünkü daha önceki dönemde senin anlattığın o girişimci dindar tipler Venedik'te vardı, Cenova'da vardı, Milano'da vardı da vardı. Sayıyor yani. Bir sürü İtalyan e, şehir devletlerinden örnekler veriyor. Ve bunlar Katoliktiler. Dinleri iş hayatlarını dölledi diyor Werner Zonbart. Bu kadar net konuşuyor. Sonra bunu Yahudiliğe bağlıyor. Yahudiliğin göçmenliği, hesapçılığı, bunun gibi şeyleri öne çıkarıyor. 1926 yılında e, <gülüyor> Religion and the Rise of Capitalism, Richard Tony. Tony Weber'in tezini tam tersine çevirdi. Britanizm kapitalizmi doğurmamıştır. Kapitalizm Britanizmi doğurmuştur. Yani Avrupa kapitalistleşiyordu ya da Batı Avrupa, Batı Kuzey Avrupa. Ee, Hristiyanlık, kilise, Katoliklik kendini buna uyarlamaya çalıştı. İnsanlar dini yenileyerek bu kapitalist gelişmeyi meşrulaştırmaya, haklılaştırmaya çalışıyor. Sonra bunun işte Norman Jacobs çıktı, Çin'i inceledi. Robert Bellah çıktı, Japonya'yı inceledi. Sabri Ülgener Osmanlı'yı inceledi. Bunların hepsinde az çok Weberyen yaklaşımlar var. Hafif bir eleştiri dozuyla beraber. Dolayısıyla bugün Weber'in tezini olduğu gibi almak zaten Mümkün değil. Fakat bu bir düşünürün, bir ilim adamının, bir akademisyenin değerini düşüren bir şey değil. Eğer bir akademisyenin, bir mütefekkirin, hatta bir filozofun ortaya koyduğu çerçeve hiç aşınmıyorsa, çağlar boyunca her şeyi açıklıyorsa o ilim adamı değildir. Onda başka bir şey var. Büycüdür, kahindir varsa bir nasibi işte bir nebidir bir bir yani daha böyle metafizik bir tarafı var. Normal sizin benim gibi bir insansa ortaya bir çerçeve koyar. Bu daha sonraki çalışmaları tetikler. Bir çalışma programı ortaya koyar, bir metot ortaya koyar. Yeter onu. Yoksa işte Weber şöyle dedi o şu mezhep başlık O kadar yeni mezhepler ortaya çıkardılar. Mesela e, Collins şeyi çalışmış. 11. yanlış hatır, 11. ya da 13. yüzyıllarda manastır ekonomisini çalışmış ve kapitalizmin ilk defa manastırlarda orada ortaya çıktığını anlatıyor. E, yani manastırlar ilk büyük kapitalistlerdir. E, ama bu Weber'den 50 sene, 60 sene, 70 sene sonra yapılan bir çalışma. Weber'in imkanı yoktu ki. Eldeki 3-5 tane. Şeyden, çalışmadan, hareketle, ilk bulgulardan hareketle böyle bir tez ortaya attı. Bugün bile konuşuyorsak adam büyük adammış yani. Büyük adamlara böyle bakmak lazım. Peki bu akşamı noktalayalım. Ee, vakıf yönetimi bu işi düzenleyen arkadaşlar, Halim, Selman, diğer hanım arkadaşlar. E, i̇ki roman söyledik, iki üç tane de şey söyledik non-fiction e, kitap söyledik. Bunlar hakkında şeylerini versinler, hükümlerini e, versinler ve gerekli duyuruları yapsınlar. Biz e, her ay yine buluşalım. E, Celali Yılmaz'ı da unutmayalım. Celali'yi Osmanlı'daki hava oyunları, Osmanlı'daki finansal e, gelişmeler diyelim. Hakkında muhakkak dinleyelim. Bir sonraki oturumda inşallah onu organize etmeye çalışalım. İnşallah, i̇nşallah. Çok kıymetli bir arkadaş. Çok tecrübesi var. Yani borsada, diğer vakak akademik de girmiş. Doktorasını yapıyor da çünkü o çalıştığı yıllarda. Sevindim yani üniversiteye girmiş olmasına. Evet. Maksimum yüze mi ulaşabiliyoruz Nurbin Hanım? Evet. Zoom'da 100 kişilik bir kontenjanımız var. Şu anda YouTube'dan da canlı yayınımız başlamış bulunuyor. Peki. İnşallah. Herkes girdikten sonra konuşacağız yoksa bir yerden başlayalım mı yani? Töreniniz nasıl? Ee, nasıl arzu ederseniz hocam tam bilmiyor oldum. Komi komisyon başkanımız e, Selman herhalde. Evet, Selman'ı vermeye çalıştık. Şu, şu anda herkes. Evet. Selman bir giriş yapar diye bekliyoruz. Tamam. Doğru mudur Selma selamünaleyküm aleyküm. Aleyküm selam Selman. Komisyon başkanı dedi başkan senin için. Komisyon komisyonun yüzde kaç? Onu bilelim. <gülüyor> Hocam eee <gülüyor> şey, sıfır, sıfır komisyon çalışıyoruz. Ve <gülüyor> Be, bedava. İnşallah komisyonumuzu öteki dünyada hazır. İnşallah. inşallah Mustafa abi de onu kastetiyor. Ama konumuz, konumuz tehlikeli. Bak roman konuşacağız. Biz vakıfta, e, BVD 2 seneden daha fazla değil mi Hüseyin? E, yöneticiler için kısası emri okumaları o, on 10 sene civarı. ne ekseniz hocam. Öyle mi? <gülüyor> evet. abi şey. İbrahim Yapım Bey tam bilir de, ama. 10 sene diyelim. Şimdi <gülüyor> benim bellek zayıflığımı da ortaya çıkarma. E, Yaşlar çıkmasın ortaya. E, şimdi... Yani orada Kur'an-ı Kerim'deki kıssaları yorumlamaya çalıştık. Şimdi romana döndük. Aslında yani öyle Müslüman mahallesinde salyangoz satmak gibi bir işe kalktık yani. Evet peki. Hocam bana... biz, biz hocalarımızı takip ediyoruz yani. Onlar ne okurlarsa ne okuturlarsa <gülüyor> biz vardır bir hikmeti diyoruz. <gülüyor> Cemil Meriç Rahmetli'nin çok sık tekrarladığı bir ifade vardı. Mecburiyeti ilime mecburiyeti elime. Elim bir mecburiyet. Yani bazı şeyler var ki konuşmak istemezsiniz, görmek yapmak istemezsiniz ama yapmadan da olmaz. Savaş gibi mesela. Yani savaş hoş bir şey değil. Ama mecbur kaldığınız zaman savaşacaksınız yoksa hiçbir şeyi muhafaza edemezsiniz. Dolayısıyla bizim romanla uğraşmamız da biraz mecburiyeti elime gibi görünüyor. Fakat Problem şurada. kısacası enbiya sohbetlerine 15-20 kişiyi ancak buluyorduk. Roman deyince millet doluşuyor bakıyorum. Yani <gülüyor> e, cemiyet biraz da, biraz romanı, da pan pandeminin tartışmaya hazır hale geldi. Demek. Biraz da pandeminin nimetimi demek lazım bilemiyorum. Çelişkili bir ifade oldu ama yani online hakikaten katılım imkanı çok çok fazla. Muhtemelen İstanbul dışından katılan arkadaşlar da vardır. Evet, evet. Hocam biz Ankara'dan katılıyoruz. Oh, maşallah. Selamlar, selamlar. Selamlar diliyorum. Evet, alev, dışından selam. da katılanlar evet. oluyor. Bilmiyorum bugün evet. var mı? Evet. Ee, öyle olunca da daha bereketli oluyor programlar evet. bu dönemde. Peki komisyon başkanımızla yine dönelim. Selman buyur. Ee, Nurmi Hanım şey, YouTube yayını başladı değil mi? Aranda yayınlıyoruz galiba değil mi? Başladı, Başlayalım başladı. Mı? Başladı, evet, tamam. Başladı, şu anda devam ediyor. Tam itibariyle başladı. O zaman konuya girelim ya nasıl gireceksek. Tamam. Ee, hayırlı akşamlar, herkese hoş geldin diyoruz Boğaziçi Yöneticiler Vakfı olarak. Ee, yani 2020 21 döneminin e, faaliyet planını çalıştıktan sonra aslında vakfımızda vakıf mütevilliği heyeti olarak e, yavaş yavaş da Eylül-Ekim ayı itibariyle e, faaliyetlerimize başladık. E, bu dönem e, geçmiş dönemde aslında daha da fazla hayatı geçirdiğimiz ve istifade ettiğimiz okuma gruplarının e, tekrar canlandırılması. E, tabii ki Mustafa Özel hocamızın da cühüyle beraber, e, hocamızla beraber e, romanlarla ekonomiyans üzerine bir okuma grubu hayata geçirelim ve istifade edelim istedik. Gerçekten 150 civarında arkadaşımız kayıt yaptı. Bu arkadaşlarımız da bir Zoom'un bir kontenjanı var. O kontenjan dahilinde kayıt olmuş arkadaşlarımıza Zoom'da canlı yayında daha interaktif bir ortamda misafir ediyoruz. Diğer arkadaşlarımız vakfımızın tüm mensupları da YouTube'dan bizi canlı olarak dinleyebiliyorlar. Ben çok kısa bir vakıf başkanımıza bir hoş geldin bir merhaba. Bu aslında okuma gruplarımızın ilk faaliyeti. Ee, yönetim kültürü komisyonu olarak da e, bu sene hayata geçirdiğimiz ifade eden bir tanesi bir başlangıç olarak usulden dindirerek Halim abiye söz vermek istiyorum. Bir dakika daha sonra Mustafa Özel hocamızla inşallah dinlemeye başlayacağız. Buyur Halim abi. Selmancım teşekkür ederim. Ben de herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Mustafa hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Evet çok gösterdikleri için. Sağ olsun her sene çok ciddi destek veriyor e, Mustafa hocamız. Zaten kendisi bizim kurucular üyemiz. Hakikaten yani romanları biz bugüne kadar biraz böyle rahatlamak için, hoşça vakit geçirmek için, biraz kafayı dağıtmak için okumaya alışmıştık. Mustafa hocamız romanlara bir başka bakış açısı getirdi. Benim kişisel olarak da hakikaten romanlarla daha doğrusu romanları sevmemde Mustafa Hoca'nın bu konuya olan ilgisi, ısrarı çok çok etkileyici oldu. Biraz mühendis olmamızdan mıdır bilemiyorum. Bu tür metinlere biraz ya da kişisel tecrübemizden midir bilmiyorum. Bu tür metinlere biraz uzak kalmıştık bu süreçte. Ben de bu vesileyle romanları tekrar okumaya, daha doğrusu biraz daha fazla eğilmeye gayret ettim. Gerçekten romanlarda... Her şey var yani hayatın içerisinde ne varsa romanlarda da var bunun içerisinde işte göreceğiz bu sene pek böyle aslında tahmin edilmeyen paraferans girişimcilik konularında bile aslında birçok çıkarımlar yapılabilir romanlarda demek ki inşallah bu dönem onu göreceğiz. Selman kardeşinde bahsettiği gibi bu dönem gerçekten vakfımız yoğun bir faaliyet dönemine başladı aslında. Mayıs sonuna kadar aşağı yukarı 200'ün 200 üzerinde etkinlik gerçekleştireceğiz. Yoğun bir faaliyet dönemi olacak. Mustafa Hocamızın okuma grubu da hakikaten en çok teveccüh gösterilen okuma grubu diyebiliriz. Aslında biraz okuma grubunun da ötesine taştı. Teveccüh çok yoğun olduğu için. Biz inşallah bu ve benzeri programlarla hem öğrencilerimize hem mezunlarımıza destek olmaya gayret ediyoruz maddi, manevi, hayatın her aşamasında onları desteklemeye gayret ediyoruz. İnşallah bu programda güzel, hayırlı neticelere yol açar diye ümit ediyorum. Ben sözü Mustafa Hoca'ya veriyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Bu akşam üç şey yapalım istiyorum. Birincisi, yani romanı niye bu kadar ciddiye alıyorum? Halim kadar sevmiyorum aslında ama önemsiyorum, ciddiye alıyorum. Önemsemek için sevmek şart değil. Sevdiğim romanlar var şüphesiz ama bir tür olarak romana aşık değilim. Fakat çok önemsiyorum. Niye önemsediğimi izah etmeye çalışacağım. İkincisi bu okuma grubu ne yapacak? Yani sürekli böyle... Her ay toplanacağız, Mustafa Hoca'yı dinleyeceğiz diye bir şey yok yani. Size ödevler vereceğim, çalışacaksınız. Önceden bana bunların özetini demeyeyim de o romanlar hakkında ne düşünüyorsunuz, okudunuz, hangi dersleri aldınız? Bu dersleri kendi hayatınızda, çalıştığınız işletmeyle, işte kurumla nasıl irtibatlandırıyorsunuz, yaşadığınız bir olay? Bunları e-mail üzerinden almaya çalışacağız. İşte Selvan, Nurbin arkadaşlarımız bize yardımcı olacaklar. Yani arzu ediyorum ki bu topluluğun bir e romanlar üzerinden bir e düşünce temrini ortaya koysun. E Eğer roman benim yönetmediğim kadar ciddi bir işse biz buradan e cemiyetimiz için, insanlık için bir takım dersler çıkarmış olalım. Üçüncüsü de e en azından önümüzdeki birkaç ay için ilan ettiğimiz bu iki roman Tünel ve e, Kozopolis romanları üzerine konuşacağım. Öğrencim şehirden e, mezun olan çok başarılı öğrencilerimizden birisi. E, çok meşhur bir profesörün isim vermeyeyim e, bir kitabından bir bölümü e, bana gönderdi. E, orada diyor ki işte ben de yaşlandıkça benden biraz daha yaşlı bir hocamız. Ben de yaşlandıkça e, ruhumu dinlendirmek için roman okumaya başladım. Roman çok önemli, çok ciddi bir iş filan gibi. E, ben de yazdım dedim ki yani evet ya yani dinlenmek için sinemada seyredebilirsiniz efendim televizyon izlersiniz, oyun oynarsanız, romanda okursunuz. Ama romanda sinemada her türlü kurgu, her türlü fiction e, dinlenmek için yapılacak bir iş değil. Yani matematik de bir Fiction. Yani dinlenmek için matematik problemleri çözebilirsiniz. Ama e, mesele dinlenmek değil. Yani e, 300 bin binlik sayısını dünya genelinde aştı. E, ve şu anda Ekim ayı içinde... Arkadaşlar sesi kapatalım. E, konuşma aşamasında ihtiyaç olursa açalım. Genelde sesler kapalı olsun. Buyur hocam. Başımıza gelen ne? Bunu anlamaya çalışmak. İki... Yani nereye doğru gidiyor insanlık? Hem kendi toplumumuz, kendi cemiyetimiz, kendi milletimiz, ümmetimiz hangi kavramsal şemayı kullanacaksa, Hem de topyekül insanlık. Ee, acaba bunlara bir, bir ışık serpebilir mi bu faaliyetimiz? Dolayısıyla böyle dinlenmek maksadıyla değil, anlamak, kavramak maksadıyla e, romana eğilmek lazım. Bir tweet atmıştım, o e, tweette bir dergide benimle yap, üç soru üzerinden yapılan bir e, röportaj vardı. Buna gelen tepkilerden biri gayet iyi niyetli, zannediyorum bir ilahiyat hocası. Şunu demeye git, ben bu tür şeylere cevap vermiyorum ki Twitter üzerinden bir polemik oluşmasın. E, bir de iyi niyetli olduğu belli yani. Yani bu roman dediğiniz şey hani hevva hevesinin dile getirilmesi değil mi? Yani romandan bir Müslüman ne alacak? ...demeye getiriyor. Tabii... E, ...hayatınızda hiç... ...bir romana... E, ...kapı açmamışsanız, yer hiç ...hiçbir roman okumamışsanız... E, ...bütün romanları böyle... ...insanlara... E, ...gayri ahlakilik aşılayan... E, ...bizim... Hani, ...ailelerimiz sinemaya göndermezlerdi... ...sinemaya giderseniz... ...kötü yola düşersiniz... ...kabilinden. Müsbütün haksız olduklarını da... ...söyleyemeyiz ama yani sinemanın... Böyle bir şey olduğunu bugün artık kim düşünüyor? Hatta sinema birçok kötü yola, düşürücü yola nispetle bugün gerçekten insanları tutucu, seviyelerini yükseltici, çok ince bir sanat haline geldi. Dolayısıyla her türlü e, kurgusal sanat hem ruhumuzu yüceltebilir, hem dünyaya, topluma, kendimize dair kavrayıcımızı derinleştirebilir. Ben bu maksatla romana eğiliyorum. Bunun için ciddiye alıyorum. İkinci meselemiz bu okuyacağımız romanlar, üçüncü mesele diyor, ikinci meselemiz bu okuyacağımız romanlara ilave bir takım kaynakları, Mesela geçen e, başkanla konuşurken dedi ki e, Siyah Kuğu diye bir kitap var. Orada da mesela bu e, Kozmopolis'te sizin e, tartışacağınız e, finansal meselelere e, hiç de öyle kurgusal olmayan, e, belki pür akademik değil, çok böyle yoğun e, akademik bir jargon kullanmıyor ama herkesin anlayacağı şekilde izahlar getiriyor. O tür kitaplar da önerebilirsiniz ya da yapacağınız değerlendirmelerde o tür kitapları da kullanabilirsiniz. Mesela Michael Lewis diye Türkçe'ye de kitapları çevrilen birisi var. Büyük Açık e, Bumerang gibi kitapların yazarı. Hatta bu Büyük Açık Big Short zannediyorum İngilizce. Sinema filmi falan da yapıldı. E, bir takım meseleleri anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ille e, romanlar üzerinden gitmek zorunda değiliz. Belli romanları esas alacağız. Fakat bir sürü yardımcı metnede sizin önerilerinizle e, araya katabiliriz. E, üçüncüsü de bu e, bugün ele alacağımız Tünel ve Kozmopolis romanları üzerinde e, konuşacağım. E, bir kere romanı niye bu kadar e, ciddi aldığını söyleyeyim. E, romanın Modernlik adını verdiğimiz durumun ortaya çıkmasında, özellikle de bunun en önemli ayağı olan bireyin e, vücut bulmasında çok önemli bir işlevinin olduğunu düşünüyor. Yani roman tarih üzerinde etkisi olmuş bir edebiyat türüdür. Ee, bazı romanlar bazı milletleri neredeyse karakterini şekillendirmiştir. Kanon diye bir kavram kullanılır değil mi? Bu kanon yani. O, e, belki bunun oluşumunda o ülkenin siyaseti de etkide bulunmuştur elbette ama bir kere kanonlaştıktan sonra bir kere e, büyük geniş topluluklar tarafından okunmaya başladıktan sonra sonraki nesillerin karakterini şekillendiren bir e, performatif e, unsura dönüşüyor perform icraî yani onu okudukça vücut buluyorsunuz. Bunun güzel bir örneği, bunu ilk bizde anlayanlardan birisi Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Onun ilk romanı e, Mahur Beste, geç yayınlanmıştır ama ilk yazdığı kitap olarak geç yayınlanmıştır. 30'ların sonlarında e, yazılmış bir romandır. E, orada kahramanını romanın ortasında unutur, bırakır. Başka kahramanlara geçer. Diyelim ki Halim Sırçancı'nın, macerasını anlatıyor. Boğaz içinde şöyle yaptı filan. Hayat kimyaya giriyor. Diyelim ki 200 sayfalık romanın 100. sayfasına geldi. 101'den itibaren Halim yok. Erhan var, Hüseyin var, başkaları var filan. Pat roman bitiyor. Şimdi sen Halim olsan yani romanın işte orada Behçet Bey ana kahraman ne yaparsın ya? Yani ne biçim yazar bu? Beni kurguladı. Haşa beni yarattı. Ama romanın ortasında Bıraktı gitti, başkalarıyla uğraşıyor. Ve roman bitiyor, yani. hani beklersin belki sona doğru olur da gelir, yok böyle bir şey. Belçet tutuyor, buna zehir zemberek bir mektup yazıyor. Muhtemelen işte sen ne biçim yazarsın, böyle kurgu mu olur? Bir yazar kurguladığı kahramanını böyle terk eder mi, unutup gider mi? Bu ne ciddiyesizlik falan gibi. Biz bu mektubu bilmiyoruz. Ama işte Güya Ülkü dergisinde bir yerde yazar Tampınar kahramanına cevap yazıyor. O cevabı da romanın sonuna ekliyor. Cevapla diyor ki bir kere haddini bildiriyor. Seni hayal ettiğim kadar varsın. Seni hayal ettiğim müddetçe varlık kazanabiliyorsun. Yani ben senin romanını, hikayeni, modern hikayeni Yazdığım ölçüde ey birey sen ortaya çıkıyorsun. İki ama öyle bir cemiyette yaşıyoruz ki birey yarım ortaya çıkabilmiş. İyiliğiyle kötülüğüyle yarım. Ee, bırakalım bunu tarih tamamlasın. Bırakalım bunu cemiyet tamamlasın. Senin etrafında bir sürü başkaları başka sesler doluştu. Ben şimdi bunları orkestralamaya çalışıyorum. Ahenkleştirmeye çalışıyorum. Bu kadarına fito. Bunun Batı'da da örnekleri gösterilebilir. Yani Roman, Batı tarihi üzerinde etkisi olmuş bir türdü. Ben Modernliği üç sütundan oluşmuş olarak algılıyorum. İktisadi ayağı kapitalizmdir. Yani e, sınırsız sermaye birikimi arayışı içinde olan yepyeni bir iktisadi düzen. Daha önceki bütün e, sistemlerde toplum ekonomiye hakim iken kapitalizmde ekonomi toplumu hakimdir. Daha önceki dönemlerde insanlar karınları doysun diye uğraşır çabalarken temel olarak kapitalizmde insanların... Gözlerinin doyurulmasına çalışılır. Çünkü karın doyurmak sınırsız bir e, üretime, tüketime, dolayısıyla sermaye birikimine yetmez. Gözle uğraşmak lazım. Bunun için reklamcılık var. Bunun için diğer e, ikna sanatları var. Ya da zanaatları var. E, dolayısıyla kapitalizm yeni bir e, ekonomik sistem. Modernliğin bir unsuru bu. Siyasi unsuru bu akşam bunlara fazla girmeyeceğim. Siyasi unsuru ulus dediğimiz yeni siyasi organizasyon türü. kolektif bilinçli, unutmaya dayalı yeni bir siyasi organizasyon. Millet ya da ümmet gibi topluluklar, bizim kendi kültür dünyamızın kavramları, bunlar zikre dayanır, hatırlamaya dayanır. Hatırlayabildiğiniz ölçüde asrı saadeti, peygamberleri, o kıssaları, o yaşanmışlıkları onlarla özdeşleştirebildiğiniz kadar, davranışlarınızı onlara uydurabildiğiniz kadar millet ya da ümmet olabilirsiniz. Ulus olmanın şartı ise bütün bunları unutmaktır. Kolektif hafıza kaybı ortaya çıkarabilmektir. Bunun için de gazeteye ihtiyacınız vardır. Gazete günlük bir roman gibi size geçmişi unutturup gün ile meşgul eder. Roman da bireyi ortaya çıkarır. Yani modernlik kapitalizmdir, ulustur, bireydir. Kapitalizmin ortaya çıkması için demesek bile hızlanması için kökleşmesi için en önemli enstrüman kağıt paradır. Kağıt para e, ulusun ortaya çıkmasındaki en önemli unsur o da bir kağıttır, gazete. Bireyin ortaya çıkması, kökleşmesi için de en önemli unsur yine bir kağıttır. <gülüyor> o da roman. Dolayısıyla aslında bütün bunları matbaanın icadıyla da irtibatlandırabiliriz. Son 500 yılın topyekün bir değerlendirmesini tarihi, sosyolojik, felsefi edebi değerlendirmesini yapmadan modernliği kavramamız mümkün değil. Ben romanları böyle önemserken hatta diyelim yer yer yüceltirken tarihi, sosyolojiyi antropolojiyi iktisatı, iktisat felsefesini siyaset felsefesini bunları küçümsüyor ya da bir, tara bir yana atıyor değilim. Tam aksine bunlardan nasibiniz yoksa, bunlarda derinleşme arayışı içinde olmazsanız romanları da zaten anlayamazsınız. Sadece şunu söylüyorum, büyük romancılar, bütün bu alanlardaki tartışmaları, arayışları çok güzel harmanlayan ve bir üst dile taşıyan, dolayısıyla kavrayışımızı onlarla irtibat kurabilmişsek kavrayışımızı derinleştiren, bir tür kahin, bir tür şaman karakterlerdir. Bunları ciddiye alalım. Bunu söyledikten sonra bugünkü şeylerimize geçelim. Niye bu iki roman? Bir tanesi tünel romanı, Bernard Kellerman, 1913'te yayınlanmış. Bu kitaba benim ilgimi çeken adam Werner Zombard. Zombart adı uzun zaman Max Weberle beraber anılan çok önemli. Şimdilerde çok belki üzerinde durulmuyor ama biraz da böyle Alman milliyetçisi bir karakteri olduğu için hani şeyden sonra Hitler hareketinden sonra biraz böyle gölgede kalmış tiplerden biri. Fakat çok önemli bir iktisat tarihçisi. İktisat Fakültesi'nde de e, üzerinde geçmiş dönemlerde e, durulan bir e, şahsiyet. Aynı yıl, 1913 yılında Burjuva başlıklı, Der Burjuva diye bir kitap yayınlıyor. Orada Burjuva zihniyetinin oluşumunu çok güzel, çok etkileyici bir şekilde anlatıyor. E, ona girmeyeceğim fakat önemli husus, bu kitap 1913'te yayınlanmış. O kitap da 1913'te yayınlanmış. Ve Zomba çapında şöhreti bir diye tescil edilmiş bir adam. Bu romana atıfta bulunuyor. Aynı yıl yayınlanmış bir romana o kadar önemli bir kısa tarihçisi atıfta bulunuyor. Bunu görünce birkaç yıldır arıyordum. Türkçesi yok. İngilizce filanlarını bulamadım. Sonra birden yayınlandı. Hoşuma gitti. Burada hem bir e, idealist mühendisin bu modern kapitalist çağdaki e, rüyasını gerçekleştirme e, şeyi var süreci var. Hem de büyük bir projenin bir Atlantik bizim Avrasya tünelimiz var ya bizim Avrasya Tüneli'nin uzunluğu ne kadar halim? Yani 3-5 kilometredir herhalde değil mi? Yani tam bilemiyorum ama 10 kilometre olur mu? 5 kilometre civarı. 5 evet, kilometre evet. ilave şeyleriyle diyelim ki yani denizin dışındakileri de ilave edelim 10 kilometre diyelim. E şimdi bunun e, bu mühendisin projesi e, Amerika kıtasıyla Avrupa kıtasını birleştiren bir tünel. Denizin Atlantik'in altından. Dolayısıyla diyelim ki bizimki 10 kilometre ise ya da işte 5 kilometre ise bununki 5-6 bin kilometre. Bu kadar büyük bir proje. Bunun için de müthiş finansman gerekli. Dolayısıyla bunu işte borsa sistemiyle yeni finans bulma yöntemleriyle nasıl hayata geçireceğiz bunun romanı. Ve bu süreçte bu adamın başına gelenler. Ailesinin çilesi. Ben roman ayrıntılarına girmeyeceğim. Sadece ne olduğunu anlatmış oldum. Şimdi ben istiyorum ki önümüzdeki ay bugün yap, sohbet yapacağız. Size anlatacağım başka şeyler de var. Sohbetimizi yapacağız ama siz de şey şu. Bu romanı okuyacaksınız ee, önümüzdeki 20 gün içerisinde. Takriben bir ay sonra tekrar buluşuruz. Onun gününü arkadaşlar tayin eder. Ama 3 hafta veriyorum size. 3 hafta içinde bu romanı okuyup Buradan aldığınız bir ders, iki ders, maksimum üç ders. Çok fazla gerek yok. Üç temel ders nedir? Bu, bu, bu roman size ne söylüyor? Hiç böyle çok bilimsel takılmaya çalışmayın. Yani takılabilen takılsın tabii ona bir şey demiyorum ama derdiniz şu, hayatınızda bunu itibatlandırmaya çalışın. Kendi tecrübelerinizle, çalıştığınız şirketlerde başınızdan geçenlerle. Ailenizde yaşadıklarınızla. Mesela e, para bulmak için Avrupa'ya geliyor. E, hanım'ı da geliyor. Işte, evlenmiş çok sevdiği bir eşi var. E, hanım'ı da şeye, sanata çok tutkun. İşte müzelere şeylere falan gidiyorlar ama hanım bakıyor ki bunun aklı müzede sanatta falan değil. Yani heykellere, tablolara falan bakarken bile adamın kafasına rakamlar geçiyor, paralar geçiyor falan böyle. Fakat tuhaf e, para dedisi bir tip değil. Yani mesela bu projeyi çok para kazanayım, milyarder olayım diye peşinde koşmuyor. Bir mühendisin tutkusu var. Yani büyük bir projeyi tasarlamış olmak, tasavvur etmiş olmak ve bunu hayata geçirmiş olmak. Başarı peşinde. Bunun için de işte büyük finans çevreleriyle Lloyd'la şunla, bunla irtibat kuruyor. Borsaya bunların açılma tarzı. Borsada bu işlerin yürüyebilmesi için hangi numaralar tabiri caizse devreye sokulabilir? Bunların tartışıldığı bir roman. Dolayısıyla bunu alıp okuyun ve iki üç ders çıkarıp bunu arkadaşlarımıza iletin. Gelecek ay ağırlıklı olarak buna benzer romanlar üzerinden konuşacağız. Yani bu tür romanlar e, batıda en az e, Göthe'den beri, hatta Daniel Defoe'dan beri, yani mesela Robin, Robinson Crusoe'da böyle bir e, yükselme bildungs roman deniyor, karakter oluşumu ama e, iktisadi dile tercüme edecek olursak aslında bir e, yükselmek isteyen adam romanı. Madem bu ifadeyi kullandım, hemen parantez içinde. Bu şu anda okumakta olduğum bir adam, bir roman. Hans Falla da 1930'larda yazmış bir Alman romancı. Türkçeye 5-6 romanı çevrildi. Köylüler vesaire gibi. Köylüler Savaşı zannediyorum. Onları daha okumadım. Yükselmek isteyen adam, tipik bir Anadolu çocuğunun, Diyarbakır'dan ya da Trabzon'dan, Sinop'tan ya da işte ne bileyim Elazığ'dan, İstanbul'a, İzmir'e bir yerlere, büyük şehirlerden birine gelmesi, o, o romanda Berne'ye gitmesi. Orada en basit hamallıklardan vesaire başlayarak sonunda büyük bir iş adamına dönüşmesi. Ama o dönüşümdeki merhaleler, verilen e, büyük açıklar çekilen büyük acılar, bütün bunların e, edebi dille ve bir takım metaforlarla e, izah edilmeye çalışılması. Göte mesela, Göte'nin Wilhelm Meister e, dizisi diyelim. E, bunlar 1940'larda Türkçe'ye çevrilmişse e, sonra son zamanlarda bir şey daha yapıldı, bir baskısı daha yapıldı. Eskiliğiyle de yeni bir çeviri. Dilel Maisler'in çıraklık yılları. Dilel Maisler'in seyahat yılları. Hocam sesiniz gelmiyor. Hocam koptu galiba. Evet birazdan tekrar bağlanır evet participası da görünmüyor şu anda herhalde tekrar bağlanmıştır. bu arada tünel kitabını romanını okuyanlar vardır herhalde tünel kitabına e, ben başladım ee, bir arkadaş grupta pdf'ini paylaşmış sağ olsun. Ee, gerçekten de keyifli bir roman. Evet evet. Hocama evet. söylediği gibi Halim abi sizin şey mühendislik romanı yani. <gülüyor> ya ben e, okudum gerçekten e, çok sürükleyici e, bir roman. Yani insan gerçekten şaşırıyor. 1900'lü yılların başında Amerika'daki... E, girişimcilik ortamının, finans ortamının, e, işte borsa ortamının ne kadar canlı olduğunu insan e, anlıyor. Tabi yani ne kadar uçuk bir e, proje dahi olsa finansman sağlayanlardaki motivasyon da çok en önemli, enteresan. Yani mühendisin motivasyonu ayrı bir şey tabi. Ya yani ondaki motivasyon hiçbirisinde yok ile alakalı. Ama finansman sağlayan finansörlerin motivasyonu, psikolojileri, birbiriyle olan yarışmaları vesaire de gerçekten çok enteresandı yani. Ben mesela romana ilk başladığım zaman projeyi ifade ettiğinde ben herhalde dedim romanın sonunda büyük bir hüsran olacak ve bu proje hayata geçmeyecek. Çünkü gerçekten çok uçuk bir proje. Atlantik tünelini Deniz'in de tabanının çok altından birleştirecek. Yani e, yani okuyan arkadaşlar gerçekten... Neyse Hal Halim abi spoiler vermeyelim şimdi. Ama Daha başlı okulur, başlamamış olur. olanlar var. Başkanı böyle olan bir vakıf tabii ki okur. Estağfurullah. estağfurullah. <gülüyor> evet buyur Mustafa abi. Estağfurullah. Ya e, belli sürelerle kesiliyor. Geçen gün ben e, bu karantina grubuyla da 3-4 saatlik bir program yaptım. E, neredeyse saat başı kesildi. Tekrar başa gidiyorum. O linke girip geri geliyorum. 3-5 dakika sürüyor. Yine koparsa heyecanlanmayın. Devam edin. E, geri döneriz inşallah. Evet. Yani Dickinson romanlarında da şey yapmıştık Mark Twain'in romanları olsun yani birçok da bunları görüyoruz. İkinci romanımız 2000'lerde yazılmış bir roman Cosmopolis bu finans meselesine odaklanan az sayıdaki romandan biri çünkü bu finans meseleleri ciddi iktisat bilgisi gerektiriyor. Tabii iktidat bilgisi romancı olmanıza yetmez. Yani hem romancı kumaşınız olacak. O bilgiyi alacaksınız. Sanatkarane bir şekilde yoğuracaksınız. Ee, yani romana dönüştüreceksiniz. Şimdi mesela en başa dönüyorum. En başta demiştim ki yani roman bir Müslüman için biraz böyle tehlikeli bir şey. Tehlikeli bir zanaat. Ee, biz bilim ee, Boğaz Yönetçiler Vakfı'nda yıllarca işte şey tespiti doğruysa 8-10 yıl e, yöneticiler için kısası enbiya, peygamber kısalarını e, okuduktan sonra şimdi roman okumaya başlıyoruz. Yani niye buraya doğru gidiyoruz? Çünkü piyasaya bakıyorum arkadaşlar. Sayısız kitabın üzerinde roman mesela e, oğlum Hazreti Muhammed diye bir roman bile gördüm geçenlerde. Yani e, Hazreti Amine'nin dilinden, ağzından diyelim, Efendimiz'i anlatıyor. E, yani bunlara roman demeye başlamışız. Çünkü roman dediğiniz zaman birkaç yüz bin satıyor. Daha önceki toplantılarda anlatmışımdır. Peygamber romanları, sahabi romanları, Hazreti Hatice'nin, Hazreti Ayşe'nin, e, Hazreti Fatma'nın romanı, birçok başka... Er Hani erkek sahabelerin romanları. Bunlardan şöyle bir iki düzine gözden geçirdim. Romanlık bir tarafları yok. Yani romanda bir, bir çatışma var, bir ikilem var, bir, bir, problem, bir problematik var, bir bireyleşme var, bir sorgulama var. Bunlar Siyer'den aldıklarını, yani İslam tarihinden, aldıkları bir takım şeyleri, e, malzemeleri biraz böyle göz yaşına bulayarak duygusal bir e, hava vererek ama üstüne mutlaka roman yazarak yüzbinlerce sattıklarına göre toplum buna alışkın hale gelmiş, hazır hale gelmiş. Yani bizim böyle bir ortamda özellikle romanın ne olduğunu ve ne olmadığını, hangi metinlere roman diyebileceğimizi bunu da ancak örnek metinler üzerinden şey yapabiliriz. E, anlatabiliriz. Ama konumuz şimdi o ilahiyet, din, dini romanlar olmadığı için o konulara girmeyeceğim. Hocam ben burada bir şey yapabilir miyim? aslında şey. Başka Kıs arkadaşlar da yani yeri gelince hani evet. her kalır, Kıssalarda, kıssalardan bahsettiniz de Siz de işte uzun yıllar e, vakıfta bununla ilgili dersler yaptınız. Aslında romanla ben bir benzerlik de görüyorum, bilemiyorum siz nasıl şey yaparsınız. Sonuçta romanda, kıssalarda e, bizatihi yaşanmışlıkların e, bir şekilde tarif edilmesi. Ha, belki farkı romanlar kurgu oluyor. Belki kıssalarda gerçek yaşanmış hadiselerin bir anlamda özeti gibi e, düşünebiliriz herhalde. Yani Kur'an-ı Kerim'in de benim bildiğim kadarıyla büyük bir kısmı kıssalardan oluşuyor. Onun dışındaki işte hüküm ayetleri, ahkam ayetleri de var mutlaka. Ama demek ki toplumun eğitiminde kıssaların yaşanmış bir takım örnekliklerin de önemi çok çok büyük. Yani romanlarda da aslında biz biraz daha farklı bir formatta bunu görüyoruz. Yani bir mesaj verebilmek için siz işte bir takım maddeler halinde kuralları, hükümleri de ifade edebilirsiniz. Ama bunu işte fıkrayla, kıssa ile belki daha büyük ebatta kurgu ile de verme imkanımız var. Bu anlamda bir benzerlik var diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne, ne dersiniz? Evet tekrar dondu herhalde. Yani Mustafa Hocam'ın herhalde kendi bağlantısında bir problem olmalı. Çünkü muhtemelen başka hiçbir arkadaş muhtemelen şu anda yaşamıyor yani benzer bir problem. E, bu arada hocamın vermiş olduğu e, ödevle ilgili yani çıkardığımız kendi hayatımıza dair de bulduğumuz derslerle ilgili e, bizim e, gruplardan paylaştığımız mail adresinize notları gönderebilirsiniz. Ben Mustafa Hocam'a sorduğunda, ya hocam bayağı bir arkadaşımız var katılacak olan, e, nasıl değerlendireceksiniz? Bütün notları alt alta e, bir dosya haline getirip bana gönderildiğiniz takdirde ben tamamını okuyacağım dedi. Dolayısıyla Mustafa Hocam tamamını değerlendirip okuyacakmış. E, i̇lk değerlendirmesini gönderene bir ödül var mı Sayın Başkan? Ben biraz sonra şimdi Mustafa Hocam katıldığında onu soracağım. Onun ağzından <gülüyor> duyuyordum hani ödül var mı yok mu? <gülüyor> Mustafa Hocam söyler diye bekledim ama söylemedi. O yüzden ben de şimdi onu katıldım evet. soracağım. Ben bir şey sorabilir miyim vakfın yöneticilerine? Ben ilk defa katılıyorum böyle bir çalışmaya ama teşekkür ediyorum öncelikle. Bu biraz önce bahsedilen yöneticiler için kısası MBA derslerinin notlarına ulaşabilir miyiz? Var mıdır? Yani ben sitenize baktım ama genelde tanıtım kısmı var. Ders notları yok. 10 sene yapmışsınız. Yazılı bir döküman muhakkak vardır. var benim bildiğim kadarıyla ama şu an nerede, hangi ortamda onu bir... Yok, yok maalesef. Öyle bir düzenli not tutulmadı. Aslan'ın tuttuğu notlar vardı Hüseyin Hocam. Evet. Parça parça olabilir. Tam düzendir. Araştıralım. Ona ulaşma imkanımız olabilir mi acaba? Bu arada isminizi öğrenebilir miyiz? Merve. Merve. Merve. Aslında katılımcı arkadaşlar da ııı ee isimlerini görünecek şekilde ayarlarını belki revize edebilirlerse güzel olur en azından bundan sonraki e, dersler için tamam Merve Hanım ne şey yapalım araştıralım memnun oldum teşekkür ederim Meylesi evet o, o o programda hiç yazılı bir sonuç ortaya çıkmamıştı değil mi? Yani o okumalardan sonra hocamın niyeti onu bir kitaplaştırmak da vardı. Bir dosya haline getirmek, bir okuma çıktısı haline getirmek ama herhalde bir şey... Arkadaş, moderatör arkadaş her programda bir takım notlar tutmuştu ama ne formatta şu an ben de bilemiyorum şimdi o Mustafa Hoca şey deyince, enbiya yani okumalarından romana geldik, hangi geldik diye Akıma bir den şey geldi. Buradan da acaba şeye mi çıkacağız? Netflix'ten liderlik, Amazon Prime'den bir şey yapma. Sanki bir sonraki aşama o gibi gözüküyor. Bilemiyoruz yani. Biz nereye götürecek? Bir koymamak lazım. Ya sonuçta arkadaşlar hepimiz, işte. Yöneticilikle alakalı, liderlikle alakalı, kişisel gelişimle alakalı, finans, ekonomi, farklı e, sosyoloji, tarih bunlarla alakalı zaten kitaplar e, okuyoruz. Bu, bu da bir anlamda sektör oldu artık biraz da e, suistimal ed, edildi özellikle kişisel gelişim kitaplarında hatta bunu tiye alan kişisel gelişim kitapları da e, çıktı piyasada. Ama Mustafa Hoca'nın yaklaşımı hakikaten özgün bir yaklaşım oldu. Yani romanlara bakış. Yani aslında Mustafa Hoca da bazen ifade ediyor işte sinema için de benzer şeyler geliştirilebilir. Farklı alanlar için de benzer şeyler geliştirilebilir. Yani gerçekten işte Tünel kitabını okuyunca siz de şey yapacaksınız, göreceksiniz. Yani hayatın her alanına dair mesajlar Çıkarmak mümkün. Tabi hangi gözle baktığınızda da bağlı dediğim gibi. Yani biraz böyle hoşça vakit geçirmek, dinlenmek için okuduğunuzda çok belki o mesajları göremeyebilirsiniz. Zaten Mustafa Hocanın yazdığı işte roman diliyle iktisat, roman diliyle edebiyat kitaplarına bakınca orada okuduğu romanlar ya da bahsedilen romanları eminim birçok insan okumuştur. Çok büyük bir kısmı da Mustafa Hoca'nın orada gördüğü şeyleri, yaptığı tespitleri yapmamıştır ya da aklına gelmemiştir. Biraz tabii Mustafa Hoca'nın ekonomist background'u da burada ciddi katkı sağlıyor. Bu çalışma grubunun, bu okuma grubunun aslında konusuyla da biraz alakalı. Çok da kendi background'uyla ilgisiz bir alan değil finans, ekonomi. Öyle olunca pek çok e, insanın görmediği mesajları görüp çıkartabiliyor. Zaten biraz e, bu tür e, metinlerin etkisi de e, bizim farkımıza varmadan, altında belki biraz da bilinçaltımıza hitap ederek bu mesajları bize e, verebilmesi. E, siz belki fark etmiyorsunuz ama oralardan bir takım bilinçaltınıza mesajlar akıyor. Bu illaki sizin bireysel hayatınıza, iş hayatınıza, sosyal hayatınıza etki ediyor. Asıl önemli olan da biraz işim e, bu tarafı. İnsan bilin fark etse belki bu mesaja direnecek, diyecek ki benim değerlerime aykırı. deyip belki de bir kenara atacak ama siz farkına varmadan bu ilacı bir anlamda e, almış oluyorsunuz. Asıl insanın hayatını yönlendiren, etki eden de insanın bilinci değil, bilinçaltı e, derler. Bir şeyde okumuştum. İnsanın günlük hayatta verdiği kararların yaklaşık yüzde doksanını bilinçaltı veriyormuş. Yüzde doksanı bilinçaltımız tarafından veriliyor. Biz zannediyoruz ki kendimiz düşünerek, e, muhakeme ederek, bilerek, Farkına vararak bu kararları veriyoruz. Aslında temel motivasyon bilinçaltı altında. Yani iş bilinçaltında bitiyor e, ancak siz ona bir anlamda bilincinizi kullanarak bir takım rasyonel gerekçeler e, tabiri caizse uyduruyorsunuz. Onu bir anlamda meşrulaştırmak için, bilinçaltınızı meşrulaştırabilmek için. Ama olay temelde bilinçaltında bitiyor. Zaten günümüzde birçok e, şirket reklam vesaire bunlar hep bilinç altına yönelik oluşturuluyor Oraları etki edebilmek oralara etki edebilmek mesajlarını oralara verebilmek amacıyla dizayn ediliyor dolayısıyla bizim günlük hayatımızın günlük hayatımızda verdiğimiz kararların yüzde gerçekten çok çok büyük bir rakam ben de ilk duyduğumda epey bir şaşırmıştım. Evet Mustafaça gelemedim arkadaşlar. Nurbin Hanım şu anda şu anda yok ben telefonu aradım şimdi ama telefon açmıyor. Maalesef da açtım yok aradım. evet maalesef hocamız henüz bağlanamadı tekrar. Ve ee, uzun süre. Yok hocamız Aslında mobilden, telefondan e, bağlanmasını e, evet, telefon, eğer mümkünse hocamız, biraz daha güçlü olabiliyor. Evet. Şu anda gelmiş görünüyor galiba ama. Evet evet. Ya, ya bendeki evet. sürüm eski bilemiyorum. Geçen günde böyle bu kadar fazla kesilmedi ama Arada bir bu Zoom'da bir süreler mi var? Yok hocam zannetmiyorum. Ee, Mustafa hatta... hocam Zoom'u güncellemeniz lazım galiba. Eski sürüm hata evet. verebiliyor. Ha, olabilir işte. Sözelci olduğumuz için işte o, o kadar yani sayısarcı. Buradan gireyim konuya bu eee Roma'lar üzerinden gidiyorum. E, genellikle biz iktisatçılar, mühendisler e, dünya ekonomisinin ee, sayısal bir e, dünya olarak algılamaya yatkınız. Yani rakamlarla değil mi? Denklemlerle, e, bir takım böyle e, Fibonacci kat sayılarıyla filan böyle destek noktası. Yani hep hesap kitapla elbette ama dünya ekonomisi e, taham yani tahayül ve tahmin edemeyeceğimiz kadar. Edebileşmiş bulunuyor. Şirketlerin rakamlarından ziyade maddi varlıklarından ziyade hikayelerine yatırım yapıyoruz artık. Kapitalizm geleceği emen bir sistemdir. Bugüne değil geleceğe olta atan çıpasını geleceğe atan bir sistemdir. Böyle olmasaydı mesela Facebook'u düşünün, Google'ı, Alphabet'i düşünün. Apple'ı, Amazon'u düşünün. Bunların ciroları işte en fazla 150 milyar dolar. Mal varlıkları bunun yarısı kadar. Yani mal varlığı net varlığı, işte binaları, işte makineleri vesaire, e, alacakları, borçları bunları çıkardığında net varlıkları 50-60 milyar dolar civarında. O rakamlar şeyde yayınlanıyor. Bu Fortune 500 veya Global 500, Global 100 gibi şirketlerin listelerine bakarsanız görürsünüz onları. Ee, ama piyasa değerleri e, en küçüğünü 5-600 milyar dolar. Ee, Apple'ın falan 2 trilyon doları geçti. Amazon'un 2 trilyon doları geçti. Yani aldığımız şey bunların mal varlığı değil. Tam aksine mal varlığı fazla olan, mesela şeyi düşünün, e, Walmart'ı düşünün. Ford Motor'u düşünün. Bunlar geleneksel e, şirketler. Bunların ciroları Walmart'ın 500 milyar doların üzerinde. Ford Motor'un 250 milyar doların üzerinde. E, mal varlıkları keza 200-250 milyar dolar civarında net olarak. Ama Walmart'ın piyasa değeri 200 milyar dolar civarında. Ford'un piyasa değeri 30 milyar dolar civarında niye e, onun hikayesine artık yatırım yapmıyoruz. Yani yatırım yaptığımız şey sözelleşmiş bulunuyor, hikayeleşmiş bulunuyor. Dünya para sistemi doğruya doğru gidecektir. Şu anda birkaç bin coin'imiz oldu değil mi? İşte Bitcoin diyoruz bunlara genel bir isim olarak ama muhtelif coin'ler bunlar birer e, zenginlik hikayesidir aslında. Hikayesini beğendiğimiz coin'e yatırım yapıyoruz. 3-5 dolardan çıkıyor, 20 bin dolara çıkmıştı Bitcoin. Sonra 4 bin dolara kadar indiğini hatırlıyorum. Bizim olan arada bir o şeylere girer çıkar. Şimdi zannediyorum 11, 10 bin, 10, 11 bin dolar civarında. Nedir o? Bir hikayedir aslında. Yani ülkelerin de, ekonomilerin de, şirketlerin de, paraların da artık daha ziyade hikayesi makbul, romanı makbul. Sözelleşmiş bulunuyor. Çok ünlü bir e, sosyolog. E, 2008 krizi için bir dil krizidir diyor. A crisis of language. Bir lisan krizidir. E, kalp sektesi ifadesini kullanırız ya, bu da dil sektesi. Bir dil sektesidir. E, onun ark arkasındaki sözün, hikayenin e, değerine kadar düşerse Sayısal değer o kadar düşüyor, değer ne kadar yükselirse, kendimizi ona inandırırsak her şey sonunda bir inanç meselesi haline geliyor. İman ediyoruz bir anlamda ve bunların da romanlar üzerinden tartışılması çok ilginç olabilir. Kozopolis böyle bir roman, büyük bir e, finans aktörü, onun bir tek günlük e, New York'ta bir limuzin içindeki seyri seferi. Tıraş olmaya gidecek enteresan ve orada da hayat akıp gidiyor. Teröristler işte eylem terörist değil mi eylemciler eylem yapıyorlar sistemi e, sistem muhalifleri diyelim bunlara. İşte cinayet işleniyor filan. Bu arada da bu e, kahramanımız açığa oynamıştır. Japon yenine e, onun yükseleceğini e, düşündüğü için ya da düşeceğini mi şimdi hatırlamıyorum epey oldu okuyalı ee, ona e, oynamış ve sonucunu bekliyor aksi yönde e, gelişmeler oluyor onlar da sürekli limuzindeyken işte asistanından aldığı bilgilerle e, şey ediyor Don Delillo kitabın yazarı bunu e, 2000'de e, ilk tasarlamış yani 2000 krizinden önce Ana şeyi şu, iki bilime meydan okumak. Biri iktisat bilimi, biri de siyaset bilimi. Yani bir romanı meydan okumak demek yani o bilimleri çürütme anlamı değil. O bilimlerin içinde zanaatini gerçekleştirmeye çalışan, icra etmeye çalışan insanların birbirlerinden kopuk hareket etmelerinin anlamsızlığına dikkat çekmek istiyor aslında. Diyor ki, dünya ekonomisi giderek finansallaşıyor. Onun için de iktisat bilimi her geçen gün finans şeyine kavramına daha fazla ağırlık veriyor. Finansal işlemlerle, ilişkilerle ilgili çalışan iktisatçılar daha fazla Nobel alıyorlar. Dolayısıyla finans iktisatın merkezine doğru yürüyor. İktisatın temel meselesi finans haline geliyor. Ee, öbür taraftan siyaset bilimi e, terör’e odaklı. Ta e, 1990’ların başından itibaren kendisine yapılan bir röportajda bunun rakamlarını veriyor. İşte e, diyelim ki 1980’de e, Amazon.com’a girin, e, terör kelimesini yazın. E, başlığında terör olan kaç kitap çıkar? Rakamları hatırlamıyorum. Benim 20 kitap. 10 yıl sonra girin bakın kaç kitap? 20 çıkıyor 300'e. Bir 5 yıl sonra girin 300 oluyor 2000. Yani terörü ele alan, terörü zanaatkârlarının, bilimlerinin merkezi kavramı yapan siyaset bilimcilerin sayısı artıyor. Ben de bu romanı şunun için yazıyorum demeye getiriyor. Bu ikisi irtibatlıdır. Hatta aynı şeydir. Yani terör ile finans son kertede de aynı şeydir. Çünkü terörü kim yapar? Terörü e, imtiyazsızlaştırılmış, haklarından uzaklaştırılmış, e, insani bir e, hayat sürme imkanları e, imkansız hale gelmiş... Topluluklar yapar. Bunlar yeni finans sistemi sayesinde dünya nüfusunun artık abartarak söylersek yüzde 99'u olmuştur. Dolayısıyla terör ile finans ikiz kardeşlerdir. Ee, arada da işte ikiz kuleler olay oluyor, 2008 krizi oluyor. Onun için bu romanı seçtim ben. Yani ikiz kulelerden de 2008 krizinden de önce yazılmış bir romandır bir anlamda ikiz kulelerle o gökdelenlere yapılan saldırı ile 2007-2008 finans krizini bir arada ele almanın bir edebi denemesi bu romanı da okumak için epey zamanımız var yani tünelle bir ay uğraşacağımıza göre bunu da okuyup yan okumalarla Başka okuyacağınız e, diğer kitaplarla, hele finans alanının içindeyseniz, borsa şirketlerinde, bankalarda çalışıyorsanız ya da yatırımlarınız varsa, küçük miktarda bile olsa, bu gibi konulara duyarlıysanız e, bu romanı çeşitli yönlerden ele alabiliriz ve çok benim de hiç aklıma gelmeyecek e, çok güzel katkılar olabilir. Ben bu girişle yetineyim, sizin sorularınızla ve yorumlarınızla. Ee, aşırı uzun olmayan ama da kısa da kesmeyen söyleyecek bir sözünüz varsa şey yapmayın hani e, ikinci bir e, konuşmacı haline gelmemek şartıyla e, her türlü <gülüyor> soru ve yorum serbest ee, hocam e, efendim sizin, sizin bağlantınız koptuğunda e, şöyle bir şey geldi soru geldi şimdi tünel kitabıyla ilgili çıkardığımız e, dersleri kaneme alacağız onu bir ödev olarak verdiniz zaten. Evet. Onu. Biz de bir mail adresi paylaşacağız gruplarda. Dolayısıyla arkadaşlardan gelenleri toparlayacağız. Ben arkadaşlara dedim ki e, ya hocamıza toplu halde ileteceğiz. Hocamız gözden geçecek. Hepsini okuyacak. Ödevimizi dedim, ciddiye alalım. Üzerine uğraşalım. Sonra şöyle bir soru geldi. Güzel yazana ödül var mı? Var. Ee, şöyle söyleyeyim. İlk ona bütün bu roman diliyle serisini imzalayıp Hediye edeceğim. İlk on tane en iyi yazana yani. Her, her beş ay. Kitabın, beş kitap var değil mi hocam? Ee, çıkacak olan kitapla beraber beş kitap. Yani roman diliyle iktisat, siyaset, iş hayatı, emperyalizm çıkmak üzere. Bir de roman pv iktisatçı. Bu beş kitabı. Bak demek ki on kişiye vereceğimize göre her ay elli kişiye kitap vereceğim. Konuştuk. Masrafın yarısı benden, yarısı şeyden, BB'den Sayın Başkanım. Fifty fifty. Hocam yüzde yüzü de yapabiliriz. Siz misafiriniz. Yok ya ben söz verdim. Zaten yüzde elli indirimli alacağız. Sizin de yükünüz hafif olacak olayıyla yüz, yani 150 fiyatının %25'ini siz ödeyeceksiniz %25'ini ben ödeceğim. Ama eminim Haziran'da zaten o kitap serilerinin hepsi vardır diye düşünüyorum. Ama imzalı <gülüyor> alacaklar e, ellerinde yani, hocam imzalı olacağı, imza olacağı için imza, i̇mza ol. olacağı için yani kaçırmamak evet, ben lazım. Ben niyetle imzalayacağım evet. ve ya bu bir geleneğe dönüşsün. Önemli olan e, her ay hasbihal edelim. E, ben eminim ki o kadar güzel fikirler, olaylar yani mesela hatıralar anlatın, şöyle bir şey yaşamıştık vesaire. Ben hatta onların bir kısmını, isminizi falan da görüyorsanız zikrederek yazılarımda mesela şey yapayım, ele alayım. Ya buradan bir zenginlik çıksın. Ee, i̇çimde uktedir mesela o yönetici için kısası NBA kitabını yazamadım. Yani o sırada meşguliyetlerimiz, üniversiteyle ilgili şeylerimiz falan yoğundu. Ee, güzel çalışmalar yaptık ama e, kitaba dönüşmedi. Yani bu, bunu kitaba dönüştürelim. Tamam. Evet. Hocam Kasım ayında e, tüneli beraber işleyeceğiz. Anladığım kadarıyla. Kozmopolisi Aralık ayında mı? Evet, yan... Kozmopolisi Aralık, Aralık ayında. ayında inceleyeceğiz. Ama şimdiden de yani aynı tünel için söylediğimizi Kozmopolisi için de söylüyorum. Yani okuyup tamam. kendi hayatlarıyla işte tecrübeleriyle irtibatlanırsınlar ve bize her kitaptan bir ders, iki ders, üç ders ne yapabiliyorlarsa Evet başka sorusu var mı? Sesim geliyor mu bilmiyorum. Sesiniz geliyor. Ha, sesim geliyor mu hocam? Evet, ben birleşimden katılıyorum. İsmim Okan Çağlar Taştır'ı. Ee, akademiye ilk e, girdiğimde beni şaşırtan en önemli şey akademisyenlerin romana karşı çok, e, daha doğrusu romana değer vermemeleri, roman okumamaları ve roman okumayı da boş bir uğraş olma, olarak görmeleriydi. Ben bunu hiç anlayamamıştım. Yani bir e, haya, yani hayatı kitap olan, okumak olan bir meslek grubunun romana karşı nasıl bu kadar ilgisiz olduklarını hiç anlayamamıştım. Ama daha sonradan ilerleyen yıllarda akademisyenlerin e, yazdıkları makalelerde yavan ve tatsız dilin aslında birazcık romandan uzak olmalarıyla bağlantılı olduğu üzerine bir kanaate varmıştım. Evet. Bir de roman okumak için ufak bir öneri, yani kendi roman okuma tecrübelerinden yola çıkarak ben özellikle Fransız edebiyatını ve özellikle de Balzağı okurken şöyle bir sıkıntı çekmiştim. Romanı okuduğumda romanla ilgili kafamda hiçbir şey kalmıyor veya romanın örgüsüne kendimi kaptıramıyorum, anlayamıyorum. Özellikle Fransız romanlarında ilk 50 sayfayı okuduktan sonra tekrardan başa dönüp e, tekrardan okumaya başladım. Yani romanı daha iyi anlayıp ilk başlarda yani sonunu getirdiğimde evet ben bu romandan bunu anladım. E, veya e, romanın daha e, uzun vadede daha kalıcı olmasını sağlamak için böyle bir yöntemi uyguluyordum. Ama sonradan şunu fark ettim. E, Fransızca ve Fransız isimlerine herhangi bir aşinalığım olmadığı için aslında roman kitabı okurken roman kahramanları hiç aklımda kalmıyordu. O yüzden e, Fransızca romanları özellikle bazıların kitaplarını bu yüzden anlamadığıma dair bir fikir oluştu bende. Şimdi roman okurken ben yani bireysel tecrübemi anlatıyorum. Herhangi bir Türkçe de olabilir, yabancı romanlar da olabilir. Romanı okuduğumda romana başlar başlamaz. Hemen yanımda bir kağıt ve kalem var. Özellikle roman kahramanlarının isimlerini yazıyorum. Ve yazar tarafından romanda o roman kahramanına yüklenen misyonu ufak ufak notlar alarak kitabın sonuna kadar bu notları devam ettiriyorum. Ve şunu gördüm, yani bir roman okunuyor ama çok kısa sürede unutuluyor. Yani çok böyle e, sizinle ilgili veya özel olarak okumadığınız bir romanda ise herhangi bir nedenle dolayı okuduysanız, e, romanlar fazla e, kalıcı olmuyor hafızada. E, ve geriye dönüp baktığımda da o notları hep kitapların içine koyuyorum. O notları açtığımda aslında roman baştan aşağı roman kahramanları sayesinde veya oraya aldığım roman kahramanlarıyla ilgili aldığım notlar sayesinde yani hemen hemen romanın örgüsü e, aklımda canlanıyor. E, hani arkadaşlara kendi tecrübemden yola çıkarak yani böyle ufak bir e, ben, bu, ben, ben senin Dedim yani. anlıklarından şunu anlıyorum. Yani roman okumakla ciddi bir iştir. Yani dediğim gibi evet. tarih kitabını okuduğunuz zaman ...bir felsefe kitabını okuduğunuz zaman okuyup gitmiyorsunuz yani. Oturup evet. not alıyorsunuz, ee, aynı ciddiyeti romanda da gösterirseniz ne olup bittiğini daha iyi anlarsınız. Evet. Ben bunu anlıyorum sizin anlattıklarınızda. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Mesela Balzac diyor ki ben, ben bir tarihçiyim diyor. Yani ben de diğer tarihçiler gibi bir tarihçiyim. Ben değerlerdeki dönüşümün tarihini yazmaya çalışıyor. Bireyin değerleri, toplumun değerleri nasıl dönüşüyor? İyi diye algılarsınız, kötü diye algılarsınız, dejenerasyon dersiniz, başka şeyler, daha olumlu kelimeler kullanırsınız ama neticede bir dönüşüm varsa bunu da birilerinin anlatması lazım. Ben romancı olarak görevimi bu değerlerdeki dönüşümün tarihçisi olarak diyor, tanımlıyorum. Şimdi ne kadar önemli bir şey bu. Aynı şeyi diyelim ki Zola'da görüyoruz. Diğerlerinde görüyoruz. Bakın bir iki örnek vereyim size. Zola'nın Paris'in karnı diye Türkçe'ye çevrilen, çeviri güzel fakat ben çevirsedim Paris'in midesi diye çevirirdim. Balık pazarı ile sebze halini anlatıyor. Balık pazarında ve sebze halinde işler nasıl dönüyor? Şunu demeye getiriyor. Her iki yerde de dönen işin ve ortaya çıkan kazancın yüzde diyelim 90'ını, bunu şematik olarak dillendiriyorum. Zola böyle bir şey söylemiyor. Çok az sayıda el çok az sayıda, işte buna kapitalist de, burjuva büyük iş adamları de, e, bunlar alıyor. Çok sayıda aktör var. Oradaki küçük manavlar, el arabasıyla, e, işte satanlar filan. E, bunlara ise, bu çok sayıda aktörü ise, küçücük bir pay kalıyor. Ve kendi aralarında yoğun bir rekabet içindeler. E, bu e, eşitsiz dağılımın, bu analizsiz yapının sürüp gitmesi için de bu az el, işte devletle kurduğu ilişkiler, belediyeler, bir sürü şeyler filan. Yani tezgah iyi kurulmuş. Ee, ne e, e, ne namussuz oluyor, nasıl da İfadeyi tam hatırlayamadım. Ha, bunları namussuz adam olarak niteliyor. Ve ne e, sıfatı işini hatırlamıyorum. Şöyle diyelim. Ne uyanık oluyor şu namussuz adamlar. Sonra bunları bırakıyor. Bu namuslu küçük adamların hayatında dalıyor. Roman bunların etrafında dönüyor. E, ellerine az para geçse de o kazanç birikmeye başlıyor. Derin küçücük bir tezgahı olan biraz daha büyük bir bakkaliye. kasından bir market açmaya başlıyor. Kendileri genellikle okumamış tipler. Çocuklarını okutmaya başlıyorlar. Çocuklar büyüyor lise, üniversite. Çocuklar büyüdükçe bir takım kitaplar okuyarak bu sistemi bir etmiyor. Arkasından bir market açmaya başlıyor. Bu bu bu adanetsiz. İyi hocam sesini ha tamam. Buyur hocam. Babalarımız sömürülüyor, ailelerimiz sömürülüyor. Bu sisteme karşı çıkmamız lazım. Devrimci hareketler vesaire. bunlar önce çocuk kendi çocuklarının bu eylemlerine, devrimci hareketlerine gülüyorlar fakat bir süre sonra işte bankalara bombalar atmalar, monotof kokteylleri filan tedirgin olmaya başlıyorlar. Bir devrim filan olursa maazallah kendilerinin az çok bir sermayesi birikmiş. O dükkanları, mağazaları ellerinden gidecek. Yavaş yavaş kendi çocuklarını e, karakola gidip ihbar etmeye başlıyorlar. Aralarındaki en namuslu olanı en son çözülen oluyor. En sonunda o gidip de komisere, bizim olan da böyle şeyler yapıyor, bakıyor ki komiser aslında çocukları işte devrimci evde toplayıp da organize eden adam. Ve roman şöyle bitiyor. Ne, ne, kelime üç kağıtçı en baştaki şurdu ne üç kağıtçı oluyor şu namussuz adamlar. Ama roman şöyle bitiyor. Ne üç kağıtçı oluyor şu namuslu adamlar. Dolayısıyla o üç kağıtçılık az sayıda insanın karakteri olmaktan başlıyor. Çok sayıda insanın karakterine dönüşüyor. Şimdi bunu en iyi roman anlatabilir. Tabii ki burada diyelim ki sosyoloji çalışmaları yapabilirsiniz, antropoloji çalışmaları yapabilirsiniz. Ben şimdi Afrika romanı okuyorum. Yani her roman benim nazarımda bir antropolojik çalışma gibi. O yerli insanın bütün işte inancını, vicdan azabını, her türlü ızdırabını, yükselme arzusunu. Yani antropologlar neleri araştırıyorlarsa bunların önemli bir kısmı. Şeyde romanda da bürünüyor. Dolayısıyla ben romanı diğer bilimlere bir alternatif olarak görmüyorum. Onlar gibi, onları bütünlüyen onların bigane kalamayacağı önemli bir edebi enstrüman olarak görüyorum ve inşallah yapacağımız çalışmalarla da belki önümüzdeki yaz aylarına kadar biz 8-10 tane böyle romanı ciddi bir şekilde okursak, tartışırsak ben böyle okur yazar olan ve e, sosyologsa daha böyle e, ne diyeyim geniş kanatlı sosyolojik e, izahlar yapabilen daha böyle şematik olmayan makaleler yazabilen e, toplum bilimciler haline gelebiliriz. Yani benim bütün derdim her kademedeki bilim insanlarımızı romanın, kısmet de şiirin kanatlarıyla uçurmaya çalışmak aslında. Yani böyle bir e, noktaya doğru zorlamak istiyorum toplumu. Evet, Anlamayıcı bir fonksiyonu var yani romanın hocam evet. her anlamda. Evet. Çok hocam çok Peki özür dilerim. Buyurun. Az önceki Emiz Zoran Deniz eseri hangi pa Türkçe'ye Paris'in Karnı. The Belly of Paris. İngilizce. Paris'in Karnı. Paris'in Karnı. Ama bence hmm. midesi demek daha doğru olacaktı. Zola'nın biliyorsunuz 20 ciltlik bir e, nehir roman dizisi vardır. E, ben de arkadaş gibi Fransızca'm iyi değil yani hiç değil yok aslında onun için Fransızca şeyleri doğru telaffuz edemem e, Rogon Makarlar diyelim ya da Rugon Makarlar e, bu aynı kökten gelen iki aile biri daha böyle hastalıklı öbürü daha şey daha sağlıklı diyelim e, bir taraf siyasi konularda ve bilimde Öne çıkıyor. Öbür taraf daha çok iktisadi alanla e, öne çıkıyor ve 20 roman boyunca bu toplumun bir nevi tarihi ve sosyolojisi devam ediyor. E, benim roman diliyle siyaset e, kitabında özellikle onun para romanının şeyi var. Para romanında e, Paris'te e, bir yandan borsanası gelişiyor. Borsada kadınlar nasıl bir ensüman olarak kullanılıyor? Evet. Sonra oradan elde edilen kazançlarla İstanbul Beyrut hattında demir yolu artı liman şeyleri yatırımları nasıl finanse ediliyor? Ve bütün bunların neticesinde Kudüs'te katolikler için yeni bir toprak nasıl alınıyor? Bütün bu projeler 1890'larda yazılmış bir romanda ortaya konuyor. Sonunda Katolikler değil o... Yahudiler oldu orayı almaları ama 1890'da bir Fransız romancının bütün bunları hayal etmiş olmasını yani önemsemek lazım. Hocam Arıkları ben... Roman e... siyasette. Evet. Bir şey, bir şey mi söyleyecektiniz? Ee, hocam çok özür dilerim e, bir soruyla. Ben sizin e, roman dille kitaplarınızı okuduktan sonra e, inanın e, tabi ben hani romanla biraz açıkçası kitaba adım atmış bir insanım. E, tek, e, liste yaptım ve devasa bir klasik çeşit yaptım. Şu anda hepsi kütüphanede duruyor oturup okuyacağım diye. Ama beni en çok etkilen, ben Emre Zoran'ın bir eserini okumuştum, pardon dinlemiştim. Ben aynı zamanda hocam, e, burada hani e, şey olmasa bir yayıncıyım ben. E, Türkiye'de büyük bir yayın evin bölge müdürlüğünü yapıyorum İç Anadolu'da. Sürekli yollardayız ve gerekirse yolda kitap okuyoruz, yolda kitap dinliyoruz, story vesaire. Çok çeşitli okuyan insanlar var. Orada Emre Zoran'ın şey eseri var, gerçek eseri. En az, bir, en az 15 kez dinledim ama en az her seferinde dinlerken de sanki yeni bir kitap dinliyormuşum gibi. Ya o çok harika bir eser. Ben 100 yani Zola'nın eee şey yaptığı hani neredi ya şu eseri olarak. mutlaka okuyun diye ama sizin o dediğiniz para eseri Evet. Yani Zola'yı bir sosyolojik ama sizin o dediğiniz para eserini ben çözemedim o yani benim kitabı okuduktan sonra da mı çözemediniz? No, Yok, hayır. Yo, Çözemedim değil de şu e, Emine Zoran dediğiniz eseri var ya hocam, para eseri. Evet. Ben o eseri e, eseri e, bulamadım. O eserler hani, Türkiye'de yani başka o, isimlerden okuydu, mi yayınlandı? Kırklarda ben... bir iki defa basılmış. Ondan sonra enteresan bir şekilde. Mesela bir yayın evi Zoran'ın hemen hemen bütün kitaplarını yayınladı ama hala para... Yani en önemli kitabı olduğu halde iktisadi meseleler insanlara itici mi geliyor bilmiyorum. Yani başlığı para olan bir roman satılmaz mı diye düşünüyorlar. Çok ilginç herhalde Türk kitaplarda o niye yok? Acaba onun başka eserlerine içine mi koymuşlar? Bilemiyorum. Mesela size başka bir örnek vereyim. 20. yüzyılın ortalarında diyelim 1930'lardan itibaren John Dos Passos. Bu bir Passos ya da Amerikalı 42. Enlem 1919 Büyük Para. Bir üçlemesi var. Bu önce Adam yayıncılık vardı. Önce Adam yayıncılıkta üçü de yayınlandı. Sonra bu kitaplar İş Bankası'na geçti. Aynı çevirile. İş Bankası ilk iki kitabı yayınladı. Yani yayın 5-6 sene oldu. Belki daha fazla zaman oldu. Fakat Büyük Para Yayınlanmıyor. yani Halbuki büyük para tıpkı Zola'nın parası gibi çok önemli bir roman. O büyük parada Weblen, Keynes ve benzeri, Marx bu gibi büyük iktisadi düşünürlerin e, fikirlerinden hareketle ve bu fikirleri de açık vererek fakat roman havasını bozmayarak muazzam bir iş yapıyor. Çok çok değişik bir deneme. İktisat fakültelerinde ders kitabı olarak okutulabilecek bir roman. Ama büyük parayı mesela İş Bankası yayınlamıyor. Yani gerçekten bazı şeyleri anlamakta ben de e, zorluk çekiyorum. Evet. evet güçlü ya, başka, başka, değerlendir veririz. başka değerlendirmelere geçelim. Mesela e, Ziya Gökalp bu anlattıklarımın çoğunun farkındadır. Onun için roman en hakiki sosyolojidir demiş. Ne zaman? 110 sene önce söylemiş. Fakat hani diğer sosyologlarımızın bir kulağından girmiş, bir kulağından çıkmış gibi. Yani halbuki yani çok önem verdiğimiz bir sosyolog. Yani fikirlerinin hepsine katıldığız katılmayız ayrı bir meseledir ama Ziya Gökalp herhalde çok dikkate almamız gereken bir sosyolog. Yani 110 sene önce bu kadar önemli bir tespit yapıyor ama Genel olarak toplum bilim çevrelerimiz, tarihçilerimiz, Roman'a biraz böyle tepeden hafif işte eğlence işte çok önemli bir diyelim ki şeyimiz e, tarihçi e, düşünürümüz, en başta söylemiştim. Yani yaşım ilerledi ben de artık Roman okuyayım filan gibi dinlenmek için <gülüyor> alırken. Roman hayati bir e, meseleye cevap veriyorsa değerlidir. Yoksa sadece eğlenmek için niye roman okuyacaksın? Hocam bir soru, soru sorabilir miyim? Buyurun. Ee, şimdi e, siyaset bilimci Tanıl Boran'ın bir sözü var. Ee, yani İngiliz e, futboluyla Türk futbolunu karşılaştırırken diyor ki Türklerin zekası futbol oynamaya müsait değildir diyor. Yani o diyor bir kültür işidir diyor. Bu romanla ilgili söylersek yani mesela Türklerin genel zekası bir batılı tipi bir roman yazmaya müsait mi yani? E... Ya tabii şimdi e, Tanıl Bey'in hangi bağlamda söylediğini bu söyleden ne kastettiği tam bilemiyorum. Onun tartışmasına giremeyeceğim ama belli sporlar e, toplumların iktisadi hayatlarıyla ee, ve onunla çok yakadan ilgili kültürleri ile iç içedir. E, i̇lk futbol takımları e, Liverpool, Manchester yani limanlar, fabrikalar yani fabrika kolektif bir şeydir, düzendir, değil mi? Yani mesela güreş e, tek başına yapabileceğiniz bir şeydir. Bir çiftçi nasıl toprağı tek başına söyleyebiliyorsa bir çift öküzle, bir güreşçi de karşısına çıkan bir kişiyi yener. Ama futbol öyle değildir. Yani ne kadar iyi, Messi ne kadar iyi oynarsa oynasın, takım iyi oynamıyorsa o iyi oyuncu bir şey yapamaz. Kolektif bir oyun. Nereden geliyor? Fabrika düzeninden geliyor. Dolayısıyla İngiltere'de yani bu Türklerin karakteriyle ilgili bir mesele değildir. İktisadiyatlarıyla irtibatlıdır, iktisadi kültürleriyle irtibatlıdır. Biz fabrika sistemine daha önce geçmiş olsaydık, bizde futbol gelişecekti, İngiltere de Dolayısıyla yani o tarihi ve iktisadi şartları göz önünde bulundurarak bu tür değerlendirmeleri yapmak lazım. Evet, başka yorum bekliyoruz. İş yoruma hocam, gidince bak, bakıyorum kafalar kaybolmaya başladı. Herkes dinleme meraklısı demek ki. Hocam bir katkıda bulunmak isterim ben. Buyurun. Aykut Karahan hocam. Bilim Sanat Vakfı'ndan e, beraber roman okumalarında bulunmuştum. Aykut sizin yüzünü gibi. görmüyorum. Senin nerede konuşuyorsun? Hocam şeydeyim. E, Platon'la Aristo'nun fotoğrafı var hocam. Aa vay. <gülüyor> İlk teklerden uçuyorsun yani. Estağfurullah peki, hocam. Peki. Hocam ben bir bir buçuk e, e, bir bir buçuk sene evvel e, hani sizinle roman okuması yaparken direkt kitabı okumamıştık ama siz ondan bahsetmiştiniz bu Robert Musil'in Niteliksiz Adam romanından. Evet. E, özellikle hani bu niceliğin egemen olmaya başlaması işte artık bırakalım bu dürüst adamı ilkel adamı şeklinde hani böyle bir çıkışı var diye söylemiştiniz yanlış hatırlamıyorsam eğer. O, o, o e, Gogol'un e, ölü canları için yaptığım yorum. E, o yani. zaman yanlış hatırlıyor belki de. Evet. Ama böyle evet. bir şey vardı evet. yani. Evet. Şöyle hocam, geçen e, Schrödinger'in Doğa ve Yunanlar ile Bilim ve Hümanizm, yani tek bir kitap evet. tabii, okurken Ortega'dan bir pasaj alıyor. Orada bir şeyden bahsediyor. E, şöyle diyor mesela, diyor ki, ee, uzmanlaşmanın diyor e, medeniyeti nasıl bir e, kötü bir noktaya doğru getir, götürdüğünden bahsederek şöyle diyor deneysel bilim büyük ölçüde inanılmayacak kadar vasat vasatın bile altındaki insanların çalışması sayesinde ilerlemiştir diyor. Şimdi bunu okurken hani, e, hani modern bilim de deneysel bir şey dayandığı için bir, e, deneysel bir altyapıya dayandığı için Burada aklıma takılmıştı hatta bu, bu okumayı da yapacağımızı e, bildiğim için. Dedim hocama bunu bir sormak isterim. Bunu romanlarla e, ana roman karakteriyle hangisiyle nitelendirmek evet, daha doğru olabilir? Yani bir kere girişimciliğin temel şeylerinden birisidir bu. Yani girişimci denen insan olağan e, ne diyeyim, orta zekalı orta kabiliyetli insanlardan yüksek kabiliyetli bir organizasyon ortaya çıkarabilirse büyük ve kalıcı işler yapılabilir. Yani dünyanın diyelim ki en pahalı futbolcularını topla, büyük bir e, takım kuramazsın. E, en pahalı yöneticileri bir araya getir, büyük bir şirket ortaya çıkmaz. Senin ihtiyacın olan, belki de bunların çok altında yöneticilerdir. Ama sen bunlara bir fikir verebiliyorsan ve bir ruh verebiliyorsan bir yönetim iklimi ortaya çıkarabiliyorsan bu vasat insanlardan bu orta insanlardan büyük bir organizasyon ortaya çıkarabilirsin. Yani buna bazen şeyler söylemiş olabilir. Yani okuduğun kitap tabii şu anda benim önümde olmadığı için e, e, bağlamından başka neler çıkarabiliriz bilemiyorum. E, ama işin şeyi o yani Mesela Goethe Faust'ta bunu çok iyi anladı. Faust 2'yi defalarca dönüp okumak lazım. Yani bin, bin ele bir kafa yeter demeye getiriyor. Bir kişi bin kişiyi organize edebilir. Ama tersinden de okursan bir yanlış adam almak bir organizasyona. Bu de, organizasyon devlet olabilir, parti olabilir, şirket olabilir fark etmez bin yanlış adam almak gibidir. Yani herkes yanlış adam kendisi gibi yanlışları seçecektir. Bir süre sonra bakacaksınız ki yanlış ad adamların at koşturduğu bir organizasyon ortaya çıkmış. O zaman da çöküş başlayacaktır. Ee, buna benzer şeyleri kastediyor olabilirler. Tam şeyini söyleyemeyeceğim. O en başta kastettiğin ile benim açımdan çok önemli bir roman e, Ölü Canlar. 1800 43 yanlış hatırlamıyorsam yayın tarihi. Ee, yayın tarihleri önemli yani. 1843'te bir Rus, hem de hasta bir Rus, 40'lı yaşlarda Nikolay Gogol e, öyle bir roman yazıyor ki, yazabiliyor ki, yani ondan sonraki sadece Rusya'nın değil birçok ülkenin geleceğini haber veriyor. Yani ölü Rom, mesela ölü canları belki e, ben bu şeyde ne diyelim sohbet toplantılarımızda iki tema üzerinden gitmek istiyorum. Birisi girişimci romanlar. Mesela işte tünelde bir girişimcilik olayı vardır. İkinci romanımız mesela Ölü Canlar Olsun. Teklif ediyorum sadece şey olarak. Kozopolis'ten sonra da başka bir finans romanı size önereceğim. Birkaç roman var. Onlar arasında şey yapmak istiyorum. Dolayısıyla bir yandan girişimcilik, genel anlamda girişimcilik, bir yandan da özel olarak finans, finansal girişimcilik romanları okuyalım istiyorum. Yani 1840'larda böyle bir romanın yazılması, yani mucize demesek bile hani keramete yakın bir şey. Yani o kadar <gülüyor> önemli bir başarıdır. Dolayısıyla romancıları böyle ehl heva, ehli işte... Kafada kurup kurup yazıyorlar, hayal ehli. Tabii ki hayal ehli ama yani bütün bilimler hayale dayanır. Yani e, hayalinizi kullanmazsanız matematikte de, e, fizikte de, e, hele iktisat, sosyoloji vesaire al, gibi disiplinlerde de mesafe alamazsınız. Yani e, Sizin zamanınıza kadar ortaya konmuş olanları tekrar etmeye bilim diyorsanız, Zaten bilim adamı değilsiniz yani. O, o tarihçiliktir. Onun ötesine gidecekseniz hayalin kanatlanması lazım. Bunun içinde edebiyat, şiir, roman, diğer e, edebi türler sizin için bir imkandır. Bu imkandan faydalanın diyorum. Evet, başka yorum, soru epey yordum sizi bu akşam. Daha, daha başlamadık. Yorulmayın yani. Daha kitapları okuyacağız, tartışacağız. Daha çok işimiz var. Yok mu başka sorusu olan? Soru sorun o zaman yani yorum yapmak istemiyorsanız. Soru soran da yok. Yoruldular halim sayın başkan. Mustafa yani aslında yavaş yavaş toparlayabiliriz hocam. Eğer başka bir yorum yoksa bugün bir anlamda bir giriş gibi e, olmuş oldu. Evet. Tek filamajayı tekrar edelim. Yani ödevimizi tekrar edelim. Tünel romanını okuyoruz. Bu roman tekrar ediyorum. Bir, bir mühendisin e, rüyası, ülyası. Mesela iktisat iktisat tarihi çalışanlar varsa aranızda oturup Veblen'i okuyun. Veblen, Thorstein Veblen. Veble'nin özellikle mühendislerle ilgili, mühendis üreticilerle ilgili çok önemli düşünceleri var. Hatta kapitalistleri yeni modern sistemin e, sabotörleri olarak görüyor. Onları mühe, başta mühendisler olmak üzere teknik insanlar bu e, sabotajcı kapitalistleri devreden devre dışı bırakabildikleri ölçüde modern sistemi geliştirebilirler. Yani bu o dönemin insanları için son derece uçuk sayılan fikirler. Bugün bence hele bu romanı okuduktan sonra bir şey ifade edebilir zihninizde. Ee, ama bunlara takılmayın. Yani e, diyelim ki mühendis olabilirsiniz. Alanınız başka türlü olabilir. Bu ee, Çeşitli tecrübelerden geçmişsinizdir. O tecrübeleri bu roman ışığında tekrar gözden geçirin ve bu romandan alacağınız bir, iki, üç, kaç ders alabiliyorsanız bunu bizimle paylaşın. Önümüzdeki ayın to şeyine toplantısına hepimiz biraz hazırlıklı gelmiş olalım. Belki böyle iyi katkıda bulunan arkadaşları o gün önceden haberli olarak e, daha fazla konuştururuz. Yani her seferinde beni e, konuşturursanız olmaz. E, 2021'de 65 yaşında olacağım. 65 yaş ve üstü tehlikeli biliyorsanız bu dönemde. Onun için benim az konuşmam lazım. Sizin daha çok konuşmanız lazım. E, Hocam e, benim ufak bir önerim olacaktı da. Buyurun. <gülüyor> Okuduğumuz romanlarda şöyle bir şey yapabilir miyiz? E, romanın verdiği mesajı en iyi yansıtan cümle. Yani işte ne kadar ortak bir cümlede buluşabileceğiz? Yani böyle bir şey yapabilir miyiz? O da yani o ilave olarak yaparsanız, da esas olan o romanda anlatılan şeyler, olaylar, fikirler, sizin hayatınızda ne kattı, evet. sizin tecrübelerinizle nasıl ibadatlandırdınız bunu? Yani bize bir olay bile anlatsanız, ben şöyle bir şey yaşamıştım, şöyle olmuştu. Ya diyeceğiz ki yani yüz sene önceki toplumlarda şöyle oluyormuş, bugün böyle oluyor. Ya da Alman toplumunda, Amerikan toplumunda şöyle oluyor ama Müslüman bir toplumda, işte Türkiye'de başka türlü oluyor. Yani ne kadar hayatla irtibatlı hale getirebilirsek bu tartışmaları, o kadar zenginleşmiş oluruz. Evet. Peki arkadaşlar bugün bununla yetinelim. Ee, i̇nşallah dersimizi iyi çalışıp önümüze kayı daha böyle e, dolu bir program yapalım. Hepiniz ayırdık. Hocam ederim. bazı e, bazı arkadaşlarımız YouTube'dan takip ediyorlar bizi. Evet. E, orada da sormuşlar yani hangi mail grubuna hangi mail adresine göndermemiz lazım diye. Biz de bu şey için bir, e, bir mail adresi oluşturduk. Eee evet. roman dili iktisat@gmail.com adresine gönderebilirler notlarını. Tekrar e, roman diliyle iktisat at Yorum kısmına da yazdı arkadaşlar YouTube'da. Oradan da bulabilirler. Gözden kaçırırlarsa eğer veya not alamazlarsa oraya gönderebilirler. E, Bu yani, bizim hani... web sitesinde BV'nin web sitesinde de yine yayınlayalım. Oradan da bak, baksınlar. Tamam. Tamam. Ee, şeye kadar mı göndersinler hocam yoksa bir sonraki üç, buluşmamızdan bir hafta önce mi dediler? Arkadaşlar bugünden itibaren 3 hafta takriben 4 hafta sonra da bir gün belirleyelim. Yani bugün ayın 21'i yaklaşık olarak işte e, 21-22-23 Kasım civarlarında. Yani Kasım'ın son günlerinde diyelim. Tamam. Dolayısıyla 15 Kasım'a kadar öyle diyelim adını da koyalım 15 Kasım'a kadar cevapları bekliyoruz. Tamam inşallah. Peki. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Sağlığınıza sağlık hocam. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. da hayırlı akşamlar diliyoruz.